Dijital Ölüm, Dijital Varlıklar ve Ölüm Sonrası Gizlilik. Edina Harbinca. 2023. 1. Giriş. Dijital Varlıklar ve Ölüm konusu medyada ilk kez tartışılmaya başlanalı neredeyse 20 yıl oldu. Buna rağmen, çoğu yerde yasalarda hala çok az açıklık var. 2005 yılında ABD'de, Irak'ta öldürülen ABD deniz piyadesi Justin Ellsworth'un ailesinin Yahoo, hesabında saklanan e-postalarına erişim talebinde bulunduğu INR Ellsworth davasında bir karar verildi. Yahoo, ölüm durumunda tüm üçüncü şahıslara erişimi yasaklayan hizmet şartlarına atıfta bulunarak reddetti. Yahoo, yasanın, ölen kullanıcıların kişisel iletişimlerini mahkeme kararı olmadan ifşa etmesini yasakladığını iddia etti. Aile, varisleri olarak Justin'in e-postalarına ve hesabına, gönderilen ve alınan e-postalara erişim hakkının kendilerine verilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Yahoo'nun hayatta kalmama politikası vardı ve Ellsworth’ün hesabının tamamen silinme riski vardı. Hakim Yahoo'ya izin verdi. Gizlilik politikasını uygulamak için hesap kimlik bilgilerinin aktarılması emrini vermedi. Bunun yerine Yahoo'yu gerektiren bir sipariş verdi. Aileye e-postaların kopyalarını içeren bir CD sağlayarak ölen kişinin hesap içeriğine erişimi sağlamak. Medya şunu bildirdi, yahu. Başlangıçta Justin Ezworth'un aldığı e-postaları bir CD'de sağladı ve ailenin tekrar şikayette bulunmasının ardından, iddiaya göre daha sonra e-postaların basılı kopyalarını gönderdi. Almanya'da daha yeni bir vakada, intihar ettiği iddia edilen 15 yaşındaki bir kızın ebeveynleri, bunun neden olduğunu anlamak için hesaba ve özel mesajlara erişmek istedi. Facebook, gizlilik yükümlülüğünün kendisine ve bağlantılarına ait olduğunu öne sürerek, ölen kızın Facebook hesabına ebeveynlerine erişim izni vermeyi reddetti. Berlin'deki temiz mahkemesi Facebook'un kararını onadı, ancak Federal Adalet Divanı yasayı ve evrensel miras ilkesini, yani mirasçıların tüm hakları ve yükümlülükleri için, merhumun yerine geçmesi, uygulayarak bunu bozdu. ABD'deki başka bir vakada, INR Skandalos'ta Rick Sivzey, 2017'de beklenmedik bir şekilde öldü. Vasiyeti, kocası Nikolas Skandalos'a, Apple hesabındaki birçok aile fotoğrafı da dahil olmak üzere dijital varlıklarına erişme yetkisini açıkça vermiyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple iCloud'un e hüküm ve koşullarında, Kanunen gerekli olmadığı sürece, Apple kimliğinize veya hesabınızdaki içeriğe ilişkin tüm haklar, ölümünüz durumunda sona erecektir, ifadesi yer alıyordu. Ancak New York Bölge Vekil Mahkemesi, Apple'a merhumun kocasına ve miras vasisine merhumun Apple hesabına erişim izni vermesine karar verdi. 2015 yılında İngiltere'deki benzer bir davada Rachel Thompson'ın merhum kocasının telefonuna erişimi reddedildi ve aile fotoğrafları ve videoları kilitlendi. Rachel, kocasının hesabına erişim sağlamak ve fotoğraf ve videoları kızlarıyla paylaşmak istedi. Apple bu talebi reddetti ve kendisine yalnızca bu yönde bir mahkeme kararı çıkması durumunda erişim izni vereceklerini söyledi, 2019 yılında Londra Merkez Bölge Mahkemesi Hakimi tarafından bir mahkeme emri çıkarıldı. Hakim, sık sık yaşanması muhtemel olan gelecekteki davalarda netlik sağlamak için yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiği yorumunu yaptı. Yukarıdakilere benzeyen çok sayıda başka dava ve medyada gördük. Son zamanlarda Batı medyası, ölenlere yönelik derin sahtekarlıkların ve çat botların oluşturulduğunu içeren artan sayıda hikaye bildirdi, bu, Twitter'da birkaç kaşın kalkmasına ve bu alana düzensiz bir ilginin oluşmasına yol açtı. Ayrıca Black Mirror'ın, Hemen Geri Dönün, bölümünden bazılarını ve çok uygun bir şekilde örneklediği tüm etik, yasal ve sosyal konuları hatırlattı. Bu kitap, yukarıdaki ve başka yerlerdeki senaryolarda gösterilen temel yasal ve etik sorunları ele almaktadır. Birleşik Krallık'ta ve daha geniş çapta ölüm üzerine dijital varlıkların aktarımına ilişkin ilk kapsamlı akademik açıklamayı sağlıyor. Kitap aynı zamanda beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde dijital ölüm ve ölümle ilgili en alakalı araştırmalara da dayanıyor. Bu genel amaca ulaşmak için ikinci ve üçüncü bölümlerde kitabın teorik çerçevesini ortaya koyacağım. İkinci bölümde mülkiyet teorisi ve doktrinini ele alacağım ve üçüncü. Bölümde odak noktası özerklik, ölüme bağlı özgürlük ve ölüm sonrası mahremiyet hususlarına kayacak. Bu bana bölüm 4, 5 ve 6'daki vaka çalışmaları için yeterli bir arka plan ve temel oluşturmamı ve bölüm 7'de öneriler ve çözümler sunmamı sağlayacak. Bu nedenle kitabın ilk kısmı öncelikle teoriktir ve dijital mirasa ve dijitalin hukuki doğasına bakmadan önce cevaplanması gereken temel sorular olan mülkiyet, özertlik, ölüm sonrası mahremiyet, ölüm sonrası mahremiyet ve dijital ölümsüzlük teorileri ve doktrinlerine bakmaktadır. Varlıkları daha ayrıntılı olarak inceleyin. Mülkiyetin değerlendirilmesi tek bir temel nedenden dolayı hayati öneme sahiptir. Dijital varlık bir mülkse, bunun başlangıçta açıkça belirlenmesi gerekir. Bir varlık, ölen kullanıcının mülkiyeti olarak kabul edilebiliyorsa, çoğu ülkede mirasın bir parçasını oluşturur ve ölümle birlikte devredilir. Aynı durum, muhtemelen mülkiyetin bir alt kümesi olan fikri mülkiyet, IP, temel olarak telif hakkı, içinde geçerlidir. Fikri mülkiyetin mülkiyet olarak sınıflandırılmasını reddetsek bile, Çoğu Batı ülkesinde telif hakkı koruması ölümle birlikte aktarılır ve ölümden sonra 70 yıl sürer. Telif hakkı koruması bu yetki alanları içerisinde büyük ölçüde uyumlu hale getirilmiş olsa da, mülkiyete ilişkin doktrinsel ve normatif anlayışlar, özellikle ortak hukuk ve medeni hukuk açısından yargı yetkisine göre farklılık göstermektedir. Dijital varlıkların tipik olarak ulus ötesi bir alanda, örneğin fiziksel olarak İrlanda'da bulunan, bir ABD şirketine ait olan ve birçok farklı yetki alanından kullanıcılar tarafından erişilen ve oluşturulan bir sunucuda yer alması nedeniyle bu uyum eksikliği hayati önem taşımaktadır. Tersine, eğer bir dijital varlık bir mülkiyet nesnesi değilse, bu, çalışmamın başlarında özellik, mahremiyet ve veri koruma teorilerine atıfta bulunarak geliştirmeye başladığım ölüm sonrası mahremiyetin bir yönü olacaktır. Bu kavram daha sonra bilgi bedeninin felsefi kavramlarını, dijital ölümsüzlük etrafındaki sosyolojik araştırmaları ve yapay zekanın, ağı, teknolojik gelişmelerini içeren yeni bir ölüm sonrası mahremiyet kavramının temeli olarak kullanılır. Daha sonra bu teorileri ve sözleşme hukuku ve telif hakkı konularını, dijital varlıklarla ilgili seçilmiş örnek olaylar üzerinde test edeceğim. Dijital varlıklar çok çeşitli farklı varlıkları içerir ve yeni teknolojilerin, iş hesapları, e-postalar, sosyal ağlar, oyunlar, kişisel veriler, alan adları, sanal para birimleri ve benzeri, gelişmesiyle birlikte sayıları da artmaktadır. Sayıları ve özellikleri nedeniyle tüm bu farklı malların hukuki niteliğine ve dolayısıyla ölümle intikaline bakmanın mümkün olmayacağı ileri sürülmektedir. Bu nedenle, sonraki iki bölümde ortaya konulan teorik çerçeveyi kullanarak kitap, en tipik ve yaygın olarak kullanılan üç varlık türünü, yani e-postaları, sosyal ağları, sanal dünyaları ve oyunları, sanal gerçeklikler, analiz ediyor. Burada bu varlıkların ekonomik açıdan en değerli olduğu veya teknoloji geliştikçe önemli olmaya devam edeceği tartışılmıyor. Bunun yerine örnekler, mevcut önemleri, kullanımları, kullanıcı tabanları ve hukuki niteliklerini çevreleyen karmaşıklıklar dikkate alınarak seçilmiştir. Bu varlıklar belki de ortalama bir kullanıcının günlük yaşamında en iç içe geçmiş durumdadır ve kitabın odak noktası işletmeler değil kullanıcılar olduğundan örnekler uygundur. Seçilen dijital varlıkların aktarımının çeşitli yönlerini daha önceki çalışmalarımda zaten analiz etmiştim. Bu kitap, bu araştırmayı daha da geliştirecek, bulguları ve önerileri güncelleyip pekiştirecek ve daha tutarlı bir yasal çerçeve altında yeni teorik ve pratik düşünceler sunacaktır. Kitapta ölüm sonrası ve ölüm sonrası mahremiyetle ilgili teorik tartışmalar, hukuk reformları için öneriler, teknoloji çözümleri ve gelişmeleri ve kullanıcılar için pratik tavsiyeler sunulacak. Bu argümanlar ve çerçeve ayrıca yeni türdeki dijital varlıkları, bunların yasal niteliğini ve ölüm üzerine aktarımlarını test etmek için de kullanılabilir. Ceza hukuku ve yargı yetkisi tartışılacaktır ancak bu alanlar ayrı, derinlemesine bir tartışmayı ve analizi hak ettiğinden kitabın öncelikli konusu değildir. 1- bir, bir dijital varlık kavramı ve değeri Dijital varlıklar kavramı, uygun bir yasal tanımı olmayan ve kendisine farklı anlamlar yüklenen nispeten yeni bir olgudur. Sıradan bir kişinin bakış açısından dijital varlıklar, çevrim içi olarak değerli herhangi bir şey olabilir, bir kişiye kişisel, ekonomik veya sosyal bağlılığı olan herhangi bir varlık, hesap, dosya, belge, dijital ayak izi. Ancak hukuki anlamı biraz daha kesinlik gerektiriyor. Yasal tanımın ve niteliğinin belirlenmesi, yeterli hukuki muamele ve düzenlemenin sağlanması açısından önemlidir. Şimdiye kadar dijital varlıkları tanımlamak ve sınıflandırmak için birkaç girişimde bulunuldu. Tanımların çoğu tüme varımlıdır ve çevrim içi olarak mevcut varlıklardan yola çıkarak uygun genellemeler ve sınıflandırmalar yapmaya çalışarak teorileştirmeye çalışır. Birçok yazar, sanal varlıklar ve dijital varlıklar, terimlerini birbirinin yerine kullanır. Bu kitapta, kesinlik ve tutarlılık sağlamak amacıyla, aksi belirtilmedikçe, dijital varlıklar, terimi bir şemsiye terim olarak kullanılacaktır. Sanal varlıklar, terimi 5. bölüme ve sanal dünyalardaki varlıklara ilişkin hususlara ayrılacaktır. Şimdiye kadarki en kapsamlı tanımlardan biri Can tarafından yapılmıştır. Dijital varlıkları şu şekilde sınıflandırıyor, kişisel varlıklar, Tipik olarak bir bilgisayarda veya akıllı telefonda depolanan veya bir web sitesine yüklenen fotoğraflar, videolar ve hatta müzik çalma listeleri dahil sosyal medya varlıkları, Facebook ve Twitter gibi web siteleri dahil, yanı sıra e-posta hesapları, finansal varlıklar, banka hesapları, Amazon hesapları, PayPal hesapları, diğer alışveriş sitelerindeki hesaplar veya çevrimiçi fatura ödeme sistemleri ve sanal para birimi ve işletme hesapları, bunlara, genel olarak şunları içerir, müşteri adresleri ve hasta bilgileri. Pervan bu sınıflandırmayı kabul eder ve kullanır. Benzersiz özellikleri nedeniyle bazı varlıklar tüm bu kategorilere dahil edilebilir. Bir örnek, kişisel olan, sosyal etkileşimlere, kullanıcının geri bildirimine, bağlı olan, bir iş hesabına bağlı olan ve finansal faydalar sağlayan ebay veya instagram itibarı veya takibidir. Çevrim içi hizmetlerin entegrasyonunun artmasıyla birlikte birçok platform artık bu kategorilerin tümünü aynı anda içeriyor. Örneğin, Google'ın e-posta platformu Gmail, ticari amaçlarla, fotoğraf ve video depolamak için, Google'ın bulut depolama hizmeti olan Google Drive'a bağlı olarak, sosyal ağ amaçları için, Google'ın sosyal ağ sitesi Google Plus'ya bağlı olarak kullanılabilir. Ve bir ödeme sistemi olarak, ABD ve Birleşik Krallık'ta bir kullanıcının Google cüzdan hizmeti aracılığıyla Gmail aracılığıyla para göndermeye yönelik son özellik ile birlikte. Bu nedenle dijital varlıkların kategorilerini ayırmak ve tanımlamak bazen zordur. Başka bir sınıflandırma, dijital varlıkları şu kategorilere yerleştirir, erişim bilgileri, maddi dijital varlıklar, maddi olmayan dijital varlıklar ve meta veriler. Erişim bilgileri, Haworth'a göre yalnızca diğer varlıklara erişime izin verdikleri için tam anlamıyla varlık olmayan hesap numaralarını ve oturum açma bilgilerini içerir. Öte yandan, maddi dijital varlıklar, tanımlanabilir bir biçimde tutulan, aktarılma ve fiziksel varlıklara, fotoğraflar, belgeler, e-postalar, çevrim içi bankacılık hesap bakiyeleri, alan adları, blog yazıları dönüştürülmesi muhtemel dijital mülklerdir. Dahası, maddi olmayan dijital varlıklar kavramsallaştırılması daha zor olan, internette hacimler halinde yayılan ve muhtemelen silinmesi veya kapatılması gereken varlıklardır. Facebook'taki beğeniler, web sitesi profilleri, yorumlar, incelemeler. Son olarak, Haverta göre meta veriler, verilerle ilgili veriler, geçmişler, silinmiş veriler, kol, konum etiketleri ve benzeri, maddi olmayan varlıklarla benzer sorunlarla karşılaşıyor bulunması ve erişilmesi daha da zorlaşıyor. Bu nedenle, ona göre, yalnızca somut dijital varlıklar kategorisi, tam anlamıyla varlıklar ve dijital mülkiyettir. Bu sınıflandırma oldukça sorumludur. İlk olarak, bu tanım için maddi olarak sınıflandırılan varlıkların çoğu hiçbir zaman fiziksel, çevrimdışı bir forma dönüştürülmeyecektir. Günlük dosyaları ve meta veriler, dijital varlıklar olarak pek düşünülemez, çünkü bunlar yalnızca temel sistemin özellikleridir ve bireysel ve bağımsız bir değeri ve varlığı olan bir şey değildir. Meta veriler, diğer verilerin bazı özelliklerini ifade eder ve bunlardan türetilir ve oturum açma verileri, kullanıcıların diğer varlıklara erişmeleri için servis sağlayıcılar tarafından sağlanan bir araç görevi görür. Bir ek not olarak meta veriler, kritik analizler sağladığından ve kullanıcıların davranışlarını gösterdiğinden hizmet sağlayıcılar için değerli olabilir. Bu nedenle Havert'un tanımı, tıpkı değerli bir veri parçası olan meta verilerin aynı zamanda bir tür dijital varlığı temsil edebileceğini ve diğer dijital varlıkların tespit edilip bulunmasına yardımcı olabileceğini savunan Hopkins ve Babeano ve diğerlerinin tanımları gibi sorumludur. Daha genel bir tanım, dijital varlıklar kavramını oluşturan terimlerin tanımlanmasıyla başlar. Örneğin, Oxford İngilizce sözlüğü dijitali, sinyaller, bilgiler veya verilerden oluşan, tipik olarak elektronik depolama veya işleme için bir dizi ayrık değerle, genellikle 0 ve 1 sayıları, temsil edilen, olarak tanımlar. Benzer şekilde, sanal, öncelikle çevrim içi olarak meydana gelen veya var olan, veya, bir bilgisayar veya bilgisayar ağında simül edilen, olarak tanımlanır. Bu tanıma göre, sanal varlıklar, bir bilgisayarda veya bilgisayarla ilgili teknoloji aracılığıyla saklanan elektronik bilgilerdir. Hopkins, dijital varlığı, yalnızca ikili biçimde ifade edilen sayısal bir kodlama olarak var olan, veya, elektronik olarak saklanan herhangi bir bilgi, olarak tanımlıyor. Daha da önemlisi, Howard'un haklı olarak belirttiği gibi, dijital varlıkların herhangi bir tanımının hem geniş, çevrim içi yenilikleri kapsayacak şekilde, hem de herkesin bunun ne anlama geldiğini anlayabilmesi için yeterince açık olması gerekir. ABD Tek Düzen Hukuk Komisyonu Dijital Varlıklara Güvene Dayalı Erişim Komitesi, ilk taslarında, hem dijital varlıkları hem de dijital hesapları, dijital bir varlığa veya dijital hizmete erişim sağlayan, içeren, her şeyi kapsayan bir dijital mülkiyet tanımı önerdi. Mayıs 2013 tarihli ikinci taslakta bu tanım korunmakta ve dijital mülkiyetin elektronik iletişim içeriğini içermediğine açıklık getirilmektedir. Ancak Ekim 2013 taslağı, tanımı açısından daha az iddialı görünüyor, dijital mülkiyet kavramını bir kenara bırakıyor ve yalnızca revize edilmiş dijital varlıklar kavramını koruyor. Kanunun Temmuz 2014 taslağı, tanımı bir kez daha revize etti. Dijital varlıklar, şu anda mevcut olan ve henüz icat edilmeyen ve yalnızca elektronik ortamda bulunabilen ürünleri içerir. Dijital varlıklar, aşağıdakiler gibi elektronik olarak saklanan bilgileri içerir, 1. Bir, bir bilgisayarda ve diğer dijital cihazlarda saklanan her türlü bilgi, 2. Fotoğraflardan belgelere kadar web sitelerine yüklenen içerik, ve üç, alan adları veya çevrim içi oyunlarla ilişkili dijital yetkiler gibi dijital mülkiyet hakları. Bir elektronik iletişimin hem kataloğu hem de içeriği, dijital varlıklar, teriminin kapsamındadır. Bu nedenle tanım oldukça kapsayıcıdır ve teknolojik olarak tarafsızdır çünkü, henüz icat edilmemiş, varlıklara yer bırakır. Ayrıca bilgiler, çevrim içi olarak yüklenen içerikler, elektronik iletişim hakları ve katalogları, günlük dosyaları anlamına gelir, gibi farklı genel içerik türlerini de içerir. Ancak tanım, bir varlık veya borcun kendisi elektronik bir kayıt olmadığı sürece, dayanak varlık veya borcu açıkça hariç tutmaktadır. Tek Düzen Hukuk Komisyonu, ULC, Aralık 2015'te yasayı revize ederek tanımı daha da daraltarak, yalnızca, bireyin hak veya menfaatine sahip olduğu elektronik kayıtları dahil etti. Önceki taslağa benzer şekilde ULC, temel varlıkları veya borçları açıkça hariç tutuyor. Benzer bir tanım, kavramın fikri mülkiyet ve sözleşmeden doğan hakları da içerdiğini vurgulayan ABD'li veraset avukatı Lem tarafından hazırlanmıştır. Lem ayrıca standart bir hesaba tam erişimin, aile üyeleri veya vekiller için o kadar da değerli olmadığını belirtiyor. Çevrim içi hesabın içeriğinin mali veya manevi değerin bulunduğu yer olduğunu savunuyor. Connor ise sanal mülk ile dijital varlıkların eşanlamlı olduğunu iddia ederek bu kavramları birbirine karıştırıyor. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında göreceğimiz gibi, sanal mülkiyet genellikle sanal dünyalarda ve oyunlarda bir oyuncunun mülkünü tanımlamak için kullanılır. Conner, mülkiyeti tartışırken dijital varlıkları, maddi veya maddi olmayan geleneksel mülk türlerinden birine yerleştirmenin önemli olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla, dijital varlıkların kalitelerini değiştirip başlangıçtaki soyut hallerinden itibaren somut hale gelebileceği, örneğin fotoğrafların basılması, nedeniyle burada net bir ayrım yapmanın zor olduğu sonucuna varıyor. Edwards ve Harbinch'a, farklı dijital varlıklara örnekler vererek, Dijital varlıkları, çevrim içi veya dijital dünya ile ilişkili çok çeşitli maddi olmayan bilgi mallarını içerecek şekilde ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere geniş bir şekilde tanımlamaktadır. Sonuç olarak, dijital varlık, yalnızca elektronik biçimde mevcut olan, ölüm sonrası aktarılabilen, kişisel veya ekonomik değere sahip herhangi bir varlıktır. Böyle bir varlık mülkiyet niteliğine, sözleşme ilişkisine, fikri mülkiyet hakkına kişilik hakkına veya kişisel verilere sahip olabilir. Bu kitap örnek olay yöntemini kullanacak ve pratik zorlukların farkına varmak için e-postaların, sosyal ağ hesaplarının ve sanal dünya varlıklarının hukuki yapısını analiz edecektir. Finansal hesaplar, çevrim içi bankacılık, işletmeler, alan adları, ebay, amazon hesapları, diğer kişisel varlıklar, mp3 koleksiyonları, fotoğraf koleksiyonları ve benzeri, gibi diğer değerli varlıklar bu kitabın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, örnek ve vaka çalışmaları olarak e-postalar, sosyal ağ siteleri ve sanal dünyalar, oyunlar gibi birkaç tipik ve güncel olarak alakalı dijital varlıkları inceleyeceğiz. Teknoloji geliştikçe, burada önerilen bu varlıkların korunmasına ve iletilmesine yönelik modeller muhtemelen yeni ortaya çıkan diğer iletişim türlerine, sosyal ağlara ve diğer sanal teknolojilere ve topluluklara daha kolay uygulanabilir. Gelecekteki araştırmalarda diğer bazı dijital varlıkların, işletme, finans ve benzeri doğasını keşfetmeye devam etmeyi planlıyorum. Bu alanın önemine ilişkin sorular genellikle şu kritik düşünce etrafında dönüyor. Dijital varlıklar gerçekten değerli mi? Değerin elbette sadece parasal olması gerekmiyor, kişisel bağlılıklar ve anılarda bireyler için değerlidir. Ancak bunların ölçülmesi ve kavramsallaştırılması daha zordur, veraset kanunlarındaki yeri, maddi menfaatlerin yeri kadar ön planda değildir. Çünkü bu hukuk alanının asli işlevi servet transferini sağlamak ve kolaylaştırmaktır. Önce bazı genel istatistiklere bakalım. Birleşik Krallık'ta yetişkinlerin %92'si ve 16 ile 44 yaş arasındaki yetişkinlerin neredeyse tamamı yeni internet kullanıcısıdır. 75 yaş ve üzeri yeni internet kullanıcısı olanların oranı 2013'te %29'dan 2020'de %54'e çıktı. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu sosyal medya kullanıyor ve hepsi dijital varlıkları geride bırakarak ölecek. Kişisel veriler ve diğer dijital kalıntılar Araştırmalar, örneğin Facebook'ta 50 yıl içinde ölülerin sayısının yaşayanlardan daha fazla olacağını öngörüyor. Covid-19 salgını sırasında çevrim içi varlığın arttığına dair açık kanıtlar var ve bu da dijital kalıntıların daha da büyük bir değere sahip olmasını sağlayacak. Pandemi sırasında dijital varlık yönetimi, çevrim içi yas ve keder, dijital cenazeler ve benzeri, örneğin LastPass, Social Mursk, Eternim'e, için yetersiz çözümler sunan yeni dijital ölüm endüstrisi, ölüm girişimcileri biçimlerinin ortaya çıkmasıyla sorunlar daha da kötüleşiyor. Peki dijital varlıklar ne kadar değerli olabilir? Intel'in güvenlik teknolojisi birimi McAfee'nin 2011 yılında yaptığı bir ankete göre Amerikalılar dijital varlıklarına ortalama 55 bin dolar değer veriyordu. Dünyadaki internet kullanıcılarının çeşitli dijital cihaz ve platformlarda yaklaşık 37,438 ABD doları değerinde dijital varlığı var, bu varlıklar şunları içeriyordu, eğlence dosyaları, örneğin müzik indirmeleri, kişisel anılar, örneğin fotoğraflar, kişisel iletişimler, örneğin e-postalar, notlar, kişisel kayıtlar, örneğin sağlık, finans, sigorta, kariyer bilgileri, örneğin özgeçmişler, portföyler, kapak mektupları ve benzeri e-posta kişileri, hobiler ve yaratıcı projeler. Kategorilere ayrıldığında, gösterilen değer yaklaşık 19.000 ABD doları kişisel anılar, 7.000 ABD doları kişisel kayıtlar, 4.000 ABD doları kariyer bilgileri, 3.000 ABD doları hobiler, 3.000 ABD doları kişisel iletişimler ve 2.000 ABD doları eğlence dosyalarıydı. Sonuç, kişi başına ortalama 2777 dijital dosyaydı. Birleşik Krallık'ta, Ekim 2011'de Londra Üniversitesi Goldsmiths'teki Yaratıcı ve Sosyal Teknoloji Merkezi, (Kest) Birleşik Krallık'ta internet kullanımına ilişkin, Bulut Kuşağı, başlıklı bir araştırma yayınladı. Çalışma, İngiliz kullanıcıların bulutta depolanan en az 2,3 milyar sterlin değerinde dijital varlığa sahip olduğunu belirledi. Çalışma, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin %24'ünün bulutta kişi başına 200 sterlin değerinde dijital varlıklara sahip olduğunu tahmin ettiğini gösteriyor, bu da toplamda en az 2,3 milyar sterlin tutarındadır. Ayrıca her 60 saniyede bir çevrim içi olarak oluşturulan ve yayınlanan dijital içeriğin miktarını da belirtmek ilginçtir. Özellikle varlıkların hepsinin değeri yoktur ve önemli bir kısmı, dijital çöp olarak nitelendirilebilir. Dijital mirasın, çoğunlukla uykuda olan, hacmi ve değeri tek endişe kaynağı değil. Ölen bireylerin kişisel verileri ve kimliklerinin bazı yönleri, sohbet robotları, hologramlar, deepfake ve diğer benzer teknolojiler aracılığıyla ölen kişiyi yeniden yaratmak için kullanılıyor. Böyle bir yeniden yaratma, özellik, mahremiyet ve haysiyetle ilgili birçok etik ve yasal sorunu gündeme getirir. Aynı zamanda, merhumun bilgilendirici bedeni ve benliğine ve kimliğine ilişkin yönler, dijital ayak izleri, giderek daha fazla çevrimiçi içi olarak düzenleniyor ve hareketsiz kalıyor, bu da korumanın arzu edilir olup olmadığına dair bir araştırmayı haklı çıkarıyor. İlginç bir şekilde, bazı erken veriler, Kullanıcıların belirli sorular ve sorunlar dikkatlerine sunulduğunda ölüm sonrası gizlilik konusunda endişelerini dile getirdiklerini, ancak ölüm öncesi davranışlarının bu endişelerle örtüşmediğini gösteriyor. Dijital varlıklara, dijital teknolojilerin daha da gelişmesi ve hakimiyetine, hayatımızın ve zenginliğimizin giderek dijital formlara bürüneceği bilgi toplumuna ilişkin bu veriler, Dijital varlıkların hukuki niteliğinin araştırılmasının önemine işaret etmektedir. Yasal gerçeklik teknolojik, ekonomik ve sosyal olanı takip etmelidir. Seçilen vaka çalışmalarının ekonomik ve sosyal önemi bu varlıkları tek tek inceleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 1. İki paydaşlar. Artık dijital varlıkların ölüm halinde iletilmesiyle ilgili herhangi bir tartışmaya dahil olan kritik paydaşları belirleyeceğiz. Bu paydaşların dijital varlıklar üzerinde farklı çıkarları vardır ve çıkarlar sıklıkla çatışır. Ancak bazen varlığın türüne bağlı olarak bunlar da birleşir. Bu varlıklar arasındaki özel ilişki vaka çalışması bölümlerinde daha ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Bu bölümlerde varlıkların özellikleri ve burada mevcut olan çok sayıda hukuki ve toplumsal ilişki ele alınacaktır. Kullanıcılar bu kitabın amaçları açısından en önemli paydaşlardır. Dijital varlıkları çevreleyen tartışmalarda kullanıcıların çıkarlarının tek değil, en önemli politika düşüncesi olduğu bakış açısından başlıyoruz. Bunun nedenleri nelerdir? Birincisi, çevrimdışı dışı dünyada çoğu hukuk sistemi, bireylerin maddi ve manevi mülklerini elden çıkarabileceklerini zaten kabul etmektedir, her ne kadar bu, eş veya çocuk hakları veya toplumun miras vergileri hakkı gibi diğer çıkarlarla sınırlı olsa da, İkincisi, e-postalar, sosyal ağ gönderileri, çalma listeleri, resimler, sohbet robotları ve benzeri gibi dijital varlıklardaki kişisel verilerin yaygınlığı göz önüne alındığında, ölüme bağlı özgürlük haklarına ilişkin argümanlar çevrim içi dünyada çevrim dışı dünyaya göre tartışmasız daha sağlamdır. Üçüncüsü, kitap, dijital varlıkların mülkiyetini sorgulamak için normatif teorilerden yararlanıyor, bunlardan biri olan kişilik teorisi, kullanıcının kişiliği ve yaratıcı eylemleriyle yakından bağlantılıdır. Bu argüman, aynı zamanda telif hakkı kategorisine de uyan dijital varlıklara, örneğin, çevrim içi edebiyat veya müzik eserleri, bakıldığında güçlüdür. Dijital varlıklar mülkiyet olarak algılanamıyorsa veya telif hakkıyla korunamıyorsa analiz ölüm sonrası gizliliğe bakar. Bu kavram yine bireye odaklanır ve örnek olay incelemesi bölümlerinde inceleyeceğimiz farklı türden bir otopsi kontrolüne izin verir. Bu nedenle, tüm bölümlerdeki bulguların temelini oluşturan kullanıcı çıkarları, yani ölen kişinin ölümden önce varlıklarının aktarılmasıyla ilgili olarak ölüm öncesinde ifade edilen özerkliğine ve isteklerine saygı duyulması, tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Bir diğer paydaş grubu ise bir yanda ölen kullanıcıların mirasçıları, en yakın akrabaları ve aileleri, diğer yanda kullanıcıların arkadaşlarıdır. Daha önce varsayımsal senaryoda ve kitabın ilerleyen kısımlarında analiz edilen davalarda gösterildiği gibi, mirasçılar ve aileler genellikle dijital varlıktaki hesaplara, içeriye erişmeyi amaçlıyor ve bunları ölen kullanıcının mirası olarak görüyor. Öte yandan arkadaşlar, ya paylaşılan ve birlikte oluşturulan içeriği koruyarak ya da çevrim içi ilişkilerini sonlandırarak ölen kişiyle olan çevrim içi ilişkilerini kontrol etmekle de ilgileniyorlar. Bu kitaptaki analiz, vasiyetler arası mirasta yakın akrabaların öncelik aldığı, vasiyet eksikliği, yerleşik veraset hukuku ilkelerini takip etmemektedir. Bunun yerine, Çevrim içi ve çevrim dışı kültürlerdeki, birlikte oluşturulan ve paylaşılan profillerdeki ve kullanıcıların arkadaşlarının giderek hayati hale gelen ilgilerindeki değişimin farkındayım. Çevrim içi içerik paylaşma kültürünün, özellikle sosyal ağlarda, daha iyi bir politikayı ve yasal tanınmayı hak ettiği ileri sürülüyor. Kullanıcılar ister sosyal ağ ister sanal dünya olsun, Belirli bir dijital varlık bağlamında karar verebilmeli ve varlıklarını arkadaşlarına bırakabilmelidir. Bunun temelini araştırdığım antropolojik ve psikolojik kanıtlarda bulabilirsiniz. Bu öneri, paylaşma ve birlikte oluşturma özelliğinin eşit derecede öne çıkmadığı e-posta bağlamına daha az uygulanabilir. Hizmet sağlayıcıların ve platformların, örneğin Facebook, Google, Twitter, Blizzard, İşlerini koruma ve geliştirme konusunda meşru çıkarları vardır. Sağlayıcılar kendi platformlarını oluşturdular, onlara para ve emek yatırımı yaptılar ve bu dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, geleneksel olarak Batı'da ve özellikle ABD'de, yakın zamana kadar ülkeler şirketlerin düzenlenmesi konusunda oldukça serbest bırakıcı bir tutum benimseme eğilimindeydiler. Bu platformların ve işletmelerin öneminin düzenleyici bir açıklamayı hak edecek kadar önemli olduğu ileri sürülüyor. Örneğin, Facebook'un kullanıcı tabanı muazzamdır, herhangi bir eyaletin nüfusundan daha önemlidir ve kullanıcıların meşru endişelerinin, örneğin gizlilik endişeleri, dikkate alınması gerekir. Ek olarak, dijital varlıkların doğası büyük ölçüde hizmet sağlayıcılara, onların bilgisayar kodlarına ve sunucularına bağlıdır. Lessig'in internet düzenleme sınıflandırmasından alıntı yaparak, hizmet sağlayıcıların kol, yoluyla dijital varlıkları değiştirme, yok etme ve yaratma yetkisine sahip olduğunu ve bu kontrolün dijital varlıklarla ilgili herhangi bir değerlendirmenin dışında bırakılamayacağını belirtmekte fayda var. Bu kitabın ilerleyen kısımlarında gösterildiği gibi, hizmet sağlayıcılar tarafından oluşturulan çözümler, Kullanıcının içeriği üzerinde hizmet içi denetime olanak tanıdığından, ana argümanımız olan kullanıcının özelliğini desteklemektedir. Ek olarak, hizmet sağlayıcılar ölüm sonrası gizlilik argümanlarını desteklemektedir, dolayısıyla bireysel kullanıcılara odaklanan bir kitapta bu ilgi alanlarını dikkate almak çok da zor değildir. Dijital varlıkların ölüm sonrası tedavisini tartışırken toplum ve kamu çıkarlarından da bahsetmeye değer. Bunlar ağırlıklı olarak doğru tarihsel kayıtların tutulmasına yönelik çıkarlar, arşivsel çıkarlar ve aynı zamanda ifade özgürlüğü ile ölüm sonrası mahremiyet arasındaki potansiyel çatışmadır. Ancak bu bakış açısı kitabın odak noktası değil, bu çıkarları hesaba katmak için belirli güvencelerin ve istisnaların getirilebileceği ileri sürülmektedir ancak buradaki analizde bu konu ayrıntılı olarak tartışılmayacaktır. Son olarak, yeni ortaya çıkan bir paydaş kategorisi, ölüm halinde dijital varlıkların tasarrufuna yardımcı olmayı amaçlayan çevrim içi dijital miras hizmetleridir. Örnekler arasında dijital vasiyetnameler, şifreler ve veya içerik depoları, anma web siteleri, mesajlaşma hizmetleri ve sohbet robotları yer alır. Bu hizmetler, dijital varlık hesaplarının şifrelerini, içeriklerini alacak yararlanıcıların belirlenmesini sağlayarak dijital varlıkların kontrolünü kullanıcılara devretmeyi amaçlamaktadır. Ancak hizmetler genellikle dijital varlık hizmet sağlayıcılarının hizmet şartlarıyla çelişiyor. Ayrıca kanun bunları tanımıyor, geçerli vasiyetnameler değil ve vasiyetname kanunlarıyla çelişkiler ortaya çıkabiliyor. Kitapta belirlenen sorunlara yönelik farklı çözümlerin değerlendirildiği son bölümde bu konular daha ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Ancak burada şunu belirtmekte fayda var ki, bu hizmetleri çevreleyen konular önemlidir ve bu kitapta hizmetlerin mevcut haliyle ve yasalara uygun olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. 2. Teorik Temeller, Mülkiyet bu bölüm, bu kitap için örneklenen varlıkların doğasına ilişkin temel soruyu belirlemek için örnek olay bölümlerinde kullanılacak olan bu kitap için temel bir kavramsal temeli ortaya koymaktadır. Belirli dijital varlık türlerinin mülkiyet kavramına uyup uymadığını ve dolayısıyla daha geleneksel mülkiyet türleri gibi ölümle aktarılıp aktarılmadığını ele alacağız. Bu kitapta analiz edilen dijital varlıkların mülkiyete ait olduğunun veya fikri mülkiyet haklarıyla, Özellikle telif hakkı korunduğunun tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda aktarımları açıktır, mülkiyet ölümle birlikte aktarılır ve telif hakkı koruması ölümden sonra da uzun yıllar sürer. Referans yargı bölgelerinde ABD ve Birleşik Krallık'ta 70 yıl. Bu önermeyi örnek olay incelemelerinin her biri için doğrulamak veya reddetmek amacıyla bu bölümde mülkiyetin anlamını, olaylarını ve gerekçelerini inceleyeceğiz. Bu tartışma ayrıca sosyal ağların, e-postaların, oyunların ve sanal dünya iddialarının mülkiyet nesneleri olup olmadığını incelemek için de uygulanacaktır. Analiz, kitabın kavramsal temellerinin diğer örnekleri olarak özellik ve mahremiyetin incelendiği 3. bölümdeki tartışmanın yanında yer almaktadır. Ancak mülkiyet, mahremiyet ve özellik arasındaki ilişkiye dair hiçbir iddiaya güvenmiyorum. Örneğin özerkliğin mülkiyeti desteklediğini veya mahremiyet kavramının bir şekilde özerklik ile mülkiyet kavramları arasında, aracılık yaptığını iddia etmiyorum. Bunun yerine, sanal varlıkların mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceğini, doktrinsel soru, ve olması gerektiğini, normatif soru, belirlemek için mülkiyet çeşitli açılardan incelenir. Bu sorulardan herhangi birinin cevabı, evet, ise, o zaman bu varlıklar ölüm halinde vasiyetname ve vasiyetler arası veraset kanunları yoluyla devredilebilir. Cevap, hayır, ise, bazı varlıkların esas olarak mülkiyet teşkil edemeyecek bilgi ve kişisel verilerden oluşması nedeniyle, bu kavramsal çerçevede mahremiyet ve özellik ön plandadır. Bu bölümde telif hakkı teorik bir perspektiften ele alınmayacaktır. Bunun nedeni, telif hakkının vefatla ilgili aktarımının açık ve kanunlarda yerleşmiş olmasıdır, dolayısıyla bir dijital varlığın telif hakkı koruma şartlarını karşılaması durumunda bu hak, ölen kullanıcının mirasçılarına geçecektir. Bunun yerine, örnek olay incelemelerinin tartışıldığı bölümlerde, içeriklerinden bazılarının telif hakkı gerekliliklerini doktrinsel bir perspektiften karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecek. Mülkiyetin aktarımı da açıkça görülse de, mülkiyet özellikleri hukukta veya teoride yerleşmiş veya uyumlu hale getirilmemiştir. Tersine, telif hakkı korumasına ilişkin gereklilikler uyumlu hale getirildi, en azından kara mektup kanunu perspektifinden, mevcut telif hakkı rejiminin arzu edilir veya haklı olup olmadığı tartışmasına girmeden, bunun yerine, bu bölümün ilerleyen kısımlarında görüleceği gibi, Dijital varlıkların bilgilerinin veya diğer telif hakkı olmayan içeriklerinin mülkiyet olup olmadığı veya olması gerektiği konusunda oldukça tartışmalıdır. Bu nedenle örnek olay bölümlerinde bu değerlendirmeyi yapabilmek için mülkiyeti teorik ve doktrinsel bir perspektiften tartışacağız. Bunun tersine, dijital varlık içeriğinin bir başka baskın türü olan bilgi, ölüm sonrası aktarım perspektifinden değerlendirilmemiştir. Farklı bilgi türlerinin hukuki niteliği genellikle belirsizdir ve en önemli hususlardan biri, bilgilerin mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. Cevap, kara mektup kanunu veya normatif bir perspektiften olumlu ise, o zaman ağırlıklı olarak bilgi içeren içerik, geleneksel mülkiyet gibi ölüm durumunda aktarılacak veya aktarılmalıdır. Tersine, yanıtın olumsuz veya belirsiz olması durumunda, bu kitaptaki her örnek olay, Genel bilgi aktarımı hariç, kendi özel içeriği açısından değerlendirilecektir. Bilgi ve kişisel verilerdeki mülkiyete ilişkin tartışma, mülkiyetin bu bölümde ortaya konulan genel teorileştirilmesinden daha spesifiktir ve öncelikle bölüm 4 ve 6'daki örnek olay analizleriyle ilgilidir. Bu nedenle, bu spesifik tartışma, bu bölümdeki bulgulardan yararlanacaktır. Mülkiyetin genel kavramı bu bölümde incelenecek ancak daha doğal bir şekilde yerleşeceği bölüm 6’ya ertelenecek. 2- Bir mülkiyet kavramının tanımlanması. Bu bölümde, mülk kelimesinin kökeni, kullanımı ve olası tanımları kısaca incelenecektir. Temel ve soyut düzeyde bile kapsamlı ve her şeyi kapsayan bir tanımlamaya yönelik tüm girişimlerin sonuçsuz olduğunu gösterecektir. Bu tartışma bu kitap için gereklidir. Çünkü dijital varlıklar tipik olarak ulus ötesi bir alanda, örneğin fiziksel olarak İrlanda'da bulunan, bir ABD şirketine ait olan ve birçok farklı yargı bölgesinden kullanıcılar tarafından erişilen ve oluşturulan bir sunucu da yer almaktadır. Bu nedenle, sistemlerin mülkiyetin ne olduğu konusunda son derece farklı görüşlere sahip olması durumunda, dijital varlıkların aktarımıyla ilgili sorunların daha da karmaşık hale gelmesi muhtemeldir. George, mülkiyetin tanımlanmasının oldukça zor olduğunu ve onun tanımı ve doğası hakkındaki tartışmanın uzun yıllardır devam ettiğini ve bir süredir devam edecek gibi göründüğünü belirtiyor. Bu bölüm boyunca, bu kritik kavramın tanımı ve doğası hakkında kesin bir sonuca varmasa bile, mülkiyet kavramının temel özellikleri incelenecek ve önerilerde bulunulacaktır. Mülkiyet, kelimesi, bir şeyin kendine özgü doğası veya niteliği, ve, sahiplik, anlamına gelen latince proprietas'tan, muhtemelen Fransızca propriété aracılığıyla gelir. Sözcük, komünist, ortak, veya elinus, başkasının ki, kelimelerinin karşıtı olan, kendine ait, veya, tuhaf, anlamına gelen proprius sıfatından türetilmiştir. Ayrıca, kelimenin kökü Yunanca pipo veya sanskritçe pıra kelimelerinden gelebilir, önünde, önce, yakın, adına, anlamına gelir. Donahu, bu temel anlamı, hukuki anlamını almadan önce, bir bireyi veya bir şeyi bir gruptan veya diğerinden ayıran şeyin ne olduğu, fikrini temsil eden bir şey olarak yorumluyor. Kelime, farklı hukuk sistemleri arasında ve aynı hukuk sistemleri içerisinde farklı bağlamlarda, çeşitli ve bazen çelişkili anlamlarla kullanılmıştır. Örneğin, İngiltere'deki daha eski kullanım, bir kişi ile kaynaklar arasındaki ilişkiye atıfta bulunurken, daha sonra, 17. yüzyıldan sonra, anlam, mülkiyet çıkarının nesnesiyle ilgiliydi. Bu doğrultuda Gray, bir ilişki olarak mülkiyet ile bir şey olarak mülkiyet arasında bulanık bir ayrıma işaret ederek, Önceki kullanımın doğru olduğunu ileri sürer ve duruşunu desteklemek için Bentham ve Macpherson'dan alıntılar yapar. Dahası, mülkiyetin hem öznelerinde hem de nesnelerinde zamanla değişen bu ilişkinin dinamik niteliğini vurguluyor. Tüm hukuk kültürleri ve sistemleri için geniş çapta kabul görmüş bir mülkiyet tanımı sağlamak son derece karmaşık ve tartışmasız imkansız olacaktır. Bu, felsefi, soyut bir tanımda bile bir gerçektir. Çünkü mülkiyet üzerine yapılan tefekkür tarihi boyunca, onun özü ve tanımı üzerinde hemen hemen hiçbir anlaşmaya varılamamıştır. Kavram için bazı ortak özellikler ortaya konulmaya çalışıldı. Örneğin, Honore'nin belirttiği gibi, mülkiyet, dominium, propriete ve agentum, yalnızca belirli bir sistemdeki bir şeye yönelik en büyük çıkarı değil, aynı zamanda belirli sistemleri aşan ortak özelliklere sahip bir tür çıkarı da ifade eder. Honor bu terimi, tam, bireysel mülkiyetin, liberal, kavramında, kullanıyor. Honor'e göre hukuk kurallarındaki tanımlar, güvenli bir rehber, değil. Ancak Fransız Medeni Kanunu ile Sovyet Medeni Kanunu tanımlarının benzerliğine dikkat çekerek, her ikisinde de terimin mutlaklığını vurgulasa da, kanunun koyduğu sınırların farklı olduğu konusunda da uyarıda bulunmaktadır. Buna göre, birçok modern hukuk sisteminde mülkiyetin bir şey üzerindeki en büyük menfaat olduğu ileri sürülebilir, ancak ortak özelliklere ilişkin argümanın sürdürülmesi çok daha zordur. Honor tarafından ileri sürülen iddiayı destekleyen bir diğer dikkate değer örnek, Blackstone'un mülkiyete ilişkin görüşüdür, bu, ağırlıklı olarak kıta kıtası medeni hukuk geleneğinde kabul edilen görüşe benzer. Blackstone, mülkiyet hakkı, terimini sivil kullanımdaki mülkiyet hakkına eşdeğer olarak kullanıyor. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında gösterileceği gibi, mülkiyet, mülkiyetin yalnızca bir alt kümesidir ve medeni hukuk geleneğindeki birçok mülkiyet hakkından biridir. Blackstone'un görüşü daha sonra, daha sonra tartışılacağı gibi, haklar paketi, kavramını benimseyen çoğu genel hukuk uzmanı ve yargı tarafından reddedildi. Onun konumu en iyi şu ünlü alıntıda yansıtılmaktadır. Mülkiyet hakkı kadar genel olarak hayal gücüne çarpan ve insanlığın duygularını meşgul eden hiçbir şey yoktur, ya da tek bir adamın, evrendeki diğer herhangi bir bireyin hakkını tamamen dışlayarak, dünyanın dışsal şeyleri üzerinde iddia ettiği ve uyguladığı tek ve despotik egemenlik. Ancak yine de bu hakkın kökenini ve temelini düşünme zahmetine girecek çok az kişi var. Hukukçular çoğunlukla yukarıda kısaca bahsedilen görüşleri dile getirse de, diğer disiplinlere ve bağlamlara bakıldığında terimin kullanımı ve tanımı daha da çeşitlilik göstermektedir. Böylece, örneğin Gray, mülkiyet teriminin hukuk, ekonomi ve hukuk teorisindeki çağdaş kullanımlarını özetlemeye çalıştı. İngiltere'de öğretmenler ve hukuk öğrencileri arasındaki kullanımlardan biri, toprağın kullanımıyla ilgili tüm kanunlardır, diğeri ise, kişisel haklarla belirli bir kişiye karşı haklar karşıt olarak bunu aynı haklarla tüm dünyaya karşı haklar özdeşleştiren avukatlara ve bazı iktisatçılara özgüdür. Posner ve Demsetz gibi ekonomistler bu kelimeyi yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik hakları gibi tahsis verimliliğini artırmayı amaçlayan tüm haklarda dahil olmak üzere mülkiyetin amacını belirtmek için kullanırlar. Rej gibi diğerleri, yeni mülkiyet kavramına atıfta bulunarak, mülkiyetin geleneksel amacının bağımsızlığı ve güvenliği sağlamak olduğunu savunarak, kavramın refah ve kamu eğitim hukuku açısından revize edilmesini önermektedir. Başka bir özel kullanım, mülkiyeti, onu korumak için mevcut hukuk yollarına göre sorumluluğun aksine tanımlar. Bu nedenle, mülkiyet, diğer seçeneklerin, örneğin, haklı çıkarma, tazmin, yanı sıra, hem ihtiyati tedbir hem de ceza hukuku yaptırımları yoluyla uygulanabilirken, yükümlülüklerin ardından genellikle bir çare olarak zararların tazmin edilmesi gelir. Gray'in mülkiyet konusunu detaylandırmasında yazar şu sonuca varıyor, mevcut kullanımların kapsamına bir bakışta, ileri kapitalist ekonomilerin hukuki yapılarını tasarlayan ve yönlendiren uzmanların bunu mülkiyet terimini kullanmadan kolaylıkla yapabilecekleri sonucuna varıyor. Felsefi bir bakış açısından Waldron, mülkiyetin, birçok farklı anlayışın mümkün olduğu bir kavram, olduğunu ve kavramların farklı toplumlara ve onların mülkiyet olaylarına ilişkin kendi anlayışlarına göre olduğunu ileri sürer. Ayrıca genel kavramı tanımlayarak bunun, maddi kaynaklara erişimi ve bunların kontrolünü yöneten bir kurallar sistemi, olduğunu belirtir. Kaynak ayrıca, bazı insan ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılayabilen maddi bir nesnedir. Artık mülkiyet kavramının ve tanımına ilişkin olası bakış açılarının ve duruşların taslağını çizdiğimize göre, genel hukuk kavramlarına odaklanarak ana özelliklerini ve kategorilerini belirledikten sonra kavramın kendisi daha belirgin ve tanıdık hale gelmelidir. Ayrıca, tanımlar ve özellikler, başka yerlerdeki farklı anlayışlara rağmen, bu toplumların kültürel, ekonomik ve toplumsal özelliklerini, örneğin, sosyalist anlayışlar ve özel mülkiyetin reddi, kabile ve yerli mülkiyetin reddi, batı dünyasında şu anda hakim olan kapitalist ekonomi mülkiyet anlayışlarını yansıtacaktır. Mülkiyet kavramları, ilkine odaklanmamızın nedeni, bu kitabın öncelikle Birleşik Krallık ve ABD'deki mevcut sosyoekonomik sistemde pratik ve politik çözümler aramasıdır. Bu nedenle, batılı anlayışındaki mülkiyet, ölüm halinde dijital varlıkların sistemde, olduğu gibi, aktarılmasına yönelik çözümler önermek için bir araç olarak kullanılıyor. a. Mülkiyet olayları. Kritik mülkiyet olaylarını belirleyeceğiz ve bunları, dijital varlıkların bu olayları mülkiyet teşkil edecek şekilde içerip içermediğine ilişkin tartışmalarda daha fazla kullanacağız. Honor, mülkiyetin veya sahipliğin ortak unsurlarını veya özelliklerini tanımlamaya yönelik en iyi bilinen girişimlerden birini sundu. Kendisi, her ne kadar tek tek gerekli olmasalar da, bir arada yeterli olsalar da, miras sahibi kişinin belirli bir sistemde belirli bir şeyin, sahibi, olarak tanımlanması için yeterli koşullar olan, 11 kapsamlı mülkiyet olayını tespit ediyor. Bu olaylar, mülkiyet hakkı, kullanma hakkı, Yönetim hakkı, şeyin geliri hakkı, sermaye hakkı, güvenlik hakkı, devredilebilirlik ve süresizlik hakları, eşyanın yasaklanmasıdır. Zararlı kullanım, icra sorumluluğu ve kalıntı olayı. İlginç bir şekilde, bu olaylar açıkça imha etme ve hariç tutma hakkını içermiyor, ancak bunların yönetim hakları veya kullanım hakkı ve zararlı kullanımın yasaklanması kapsamına girebileceği tartışılabilir. Dolayısıyla aşağıda tartışılan ve sivil sistemlere ilişkin mutlaklık niteliğinin bu teoride öncelikli olarak ele alınmadığı görülmektedir. Ancak farklı hukuk rejimleri için ortak olayları keşfetmeye çalıştığı için bu ihmal tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Benzer şekilde, Honore'nin mülkiyet teorisine ve kavramın 11 unsuruna dayanarak Becker 13 unsur önermektedir, sahip olma hakkı, iddia, kullanma hakkı, özgürlük, Yönetme hakkı, gücü, hak, iddia, gelire, tüketme ve yok etme hakkı, özgürlüğü, değiştirme hakkı, özgürlüğü, yabancılaştırma hakkı, gücü, aktarma hakkı, gücü, güvenlik hakkı, talep, terim, zararlı kullanma yasağı, icra sorumluluğu ve diğer kurallardır. Ayrıca, ilk 8 unsurdan herhangi birine ve güvenlik hakkına sahip olan bir kişinin mülkiyet hakkına da sahip olduğunu ve bu tür 4080 kombinasyonun mümkün olduğunu matematiksel olarak hesaplanmıştır, savunuyor. Honor gibi Becker de tam mülkiyetin tüm unsurların aynı bireyde oluşmasından oluştuğunu savunuyor. Bunun tersine, Anır'dan farklı olarak Becker, yok etme hakkını mülkiyet olaylarından biri olarak görüyor. Dahası, onun teorisi mülkiyeti, mülkiyetin mutlak olduğu, farklı çıkarlardan oluşan göreceli bir kavram olarak ele alır. Bu, haklar paketi, kavramı, genel hukuk geleneğinin baskın bir özelliğidir ve vaka çalışmaları bölümlerinde belirli dijital varlıkların hukuki niteliğini analiz etmek için bir başlangıç noktası olarak kullanılacaktır. Haklar Demeti teorisi hem Amerikan hem de İngiliz hukuk düşüncesine ve uygulamasına nüfuz etmektedir ve dijital varlıkları kavramsallaştırma girişimimizde pratik ve esnek bir yaklaşım olarak benimsenmektedir. Bu teori, Hoffeld'in hukuksal karşıtlıklar, haklar hak yok, ayrıcalık görev, güç sakatlık, dokunulmazlık sorumluluk ve hukuksal karşılıklar, hak görev, ayrıcalık hak yok, güç sorumluluk, olarak hukuki ilişkiler teorisine dayanmaktadır. Mülkiyet de dahil olmak üzere hukuki kavramları bu bağıntıların ve ilişkilerin bir kümesi olarak tanımlar. Penner, bunun, mülkiyetin yeniden düzenlenmesinin bile hohfelci haklar ve görevler taslağıyla başladığı ve, haklar paketinin, önemli mülkiyet davalarında mahkemeler tarafından düzenli olarak anıldığı ABD'de açıkça baskın olduğunu, belirtiyor ve şunu belirtiyor. Şüphesiz İngiltere'de de yaygındır. Örneğin Lawson ve Radin mülkiyet hukukunu, sahibine, bir çanta dolusu alet sağlanması olarak tanımlıyor. Penner'a göre bu, mülkiyetin, tanımlanabilir bir, özü, olmayan bir kavram olduğunu, paketin farklı koşullardaki farklı kombinasyonlarının tümü mülk olarak kabul edilebilir ve paketteki hiçbir belirli hak veya haklar dizisi belirleyici değildir. Bu bağlamda Munzer'in tanımlamasına atıfta bulunuyor. Mülkiyet fikri ya da, tercih ederseniz, sofistike ya da hukuki mülkiyet anlayışı Hoffeld'in öğelerinin, bağıntılarının ve karşıtlarının bir takım yıldızını içerir, mülkiyet ve diğer ilgili ancak daha az güçlü çıkarlarla ilgili standart olayların spesifikasyonu ve bu olayların konusu olan, şeylerin, somut ve soyut, bir kataloğu. Hoffeld'in kavramları normatif yöntemlerdir. Honor olaylarının daha spesifik biçiminde bunlar mülkiyeti oluşturan ilişkilerdir. Bu nedenle, Haklar Demeti teorisi en iyi şekilde hoh felci, onurcu hukuki bağıntılar, karşıtlıklar ve olaylar demeti olarak sunulabilir ve anlaşılabilir. Bu teoriye bu kitabın ilerleyen kısımlarında örnek olay incelemesi bölümlerinde değinilecektir. Ek olarak, dijital varlıkları mülk olarak kavramaya ilişkin tartışmalar aynı zamanda mülkiyet nesnelerinin önemli ekonomik özelliklerine de atıfta bulunacaktır. Bu niteliklerin çeşitli nesneleri mülkiyet olarak nitelendirdiği iddia edilebilir. Burada sunulan liste kapsamlı değildir. Bunun yerine burada yalnızca en önemli özellikler, yani rekabet, dışlanabilirlik, kalıcılık, geçicilik ve karşılıklı bağlantı tanımlanacaktır. Rekabetçilik, çıkarılabilirlik, öncelikle tüketim ve bir nesnenin fiziksel kalitesiyle ilgili ekonomik bir terimdir. Bir kişinin kullanımının başkaları için mevcut faydalardan mahrum kaldığı, durumlarda ortaya çıkar. Yani bu kaynakların tüketiminin ortak olamayacağı anlamına gelir. Somut nesnelerin çoğu doğası gereği rekabetçidir. Örneğin yiyecek, giyim, Çoğu özel mal, oysa soyut nesnelerin çoğu rakip değildir, bilgi, fikri mülkiyet nesneleri, ancak alan adları, radyo spektrumu değil. Bu kavramla bağlantılı olarak, bireyin bir nesnenin kullanımını kontrol etme gücü anlamına gelen dışlanabilirlik kavramı da vardır. Genellikle bir kişinin başkalarının bir nesneyi kullanmasını engellemesini sağlamak için verilen mülkiyet haklarına bağlıdır. Örneğin rakip olmayan nesnelerin hariç tutulabilmesi nedeniyle iki terimin karıştırılmaması gerekir. Açık bir örnek, temelde rakip olmayan ancak kanunun ona özel bir koruma, bir tekel vermesi nedeniyle hariç tutulabilen fikri mülkiyettir. Burada geçerli soru, dışlanmanın kendisi değil, dışlanabilirliğin maliyetidir. Kalıcılık, hem maddi hem de manevi mülkiyet nesnelerinin bir başka niteliğidir. Bu kendi başına kalıcılık anlamına gelmez, yalnızca belirli bir düzeyde istikrar anlamına gelir. Öte yandan, teorik olarak mülkiyet hakları, süresi hala sınırlı olan ve belirli fikri mülkiyet türlerine farklı koruma koşulları sağlayan fikri mülkiyet haklarının aksine belirsiz bir süreye sahiptir. Gerçek dünyadaki nesnelerin bir başka özelliği olan karşılıklı bağlantı, Onların, fizik yasalarına göre, birbirlerini etkileyebilecekleri anlamına gelir, birbiriyle bağlantılıdır ve duyularla bu şekilde algılanabilir ya da 2'den fazla kişi aynı anda aynı özelliği deneyimleyebilir. 2- i̇ki, i̇ki ortak ve medeni hukuk ülkelerindeki temel mülk kategorileri, mülkiyeti tanımlamanın olası yollarını ve kavramın temel özelliklerini gösterdikten sonra, iki ana hukuk geleneğinde, yani genel hukuk ve medeni hukukta, mülkiyetin kavramsal ve pratik düzeyde ele alınmasındaki temel farklılıkları daha da göstereceğiz. Daha sonra sunulacak sınıflandırmanın anlaşılmasına yardımcı olmak, ortak temalar bulmak ve sanal varlıkları ve mülkleri tanımlamak ve kategorize etmek için bazı çözümleri belirtmek amacıyla yalnızca en temsili örneklerden bahsedilecektir. Dolayısıyla bu bölüm, Hangi hukuk sisteminin yeni mülkiyet nesnelerinin dahil edilmesine daha duyarlı olacağını değerlendirmektedir. Bu ayrımın analizi, oyunlar ve sanal dünyalar örnek olay incelemesi için karma bir ortak medeni hukuk çözümünün tanıtılacağı bölüm 5'te özellikle yararlı olacaktır. Öne çıkan iki hukuk ailesindeki mülkiyet anlayışları arasındaki farklılıklar, tarihsel ve kültürel olarak belirlenmiş bakış açısıyla açıklanabilir. Kıta Avrupa'sındaki hukuk akademisyenleri, neredeyse dogmatik bir yaklaşımla, daha açık ve tutarlı bir şekilde tanımlanmış kavram ve teorileri tercih ediyorlar. Bu nedenle, Bakaert şöyle diyor, kıta hukuk bilimi, tanımlara ve genel ilkelere, Anglo-Amerikan benzerlerinden çok daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Kıta hukukçuları bir zamanlar hukuk biliminin bu kavramsal düzeyini hukuk dogmatik veya hukuk teorisi olarak tanımlamışlardır. Haklar paketi, sonuç olarak, hukukun ve ortak hukuk sistemlerindeki hukuk teorisyenlerinin artık tek ve tutarlı bir mülkiyet kavramına sahip olmadığını iddia ediyor. Bununla birlikte, farklı mülkiyet kavramları arasındaki farklılıklar ve olası benzerlikler, karşılaştırmalı hukuk akademisyenleri için heyecan verici olmamıştır. Van Erbin belirttiği gibi, karşılaştırmalı hukuk, yakınlaşmanın baskın unsurları nedeniyle borçlar hukukuna odaklanırken, mülkiyet hukuku karşılaştırmalı hukukçular için çok fazla ilgi duyulan bir alan olmamıştır. Ayrıca, karşılaştırmalı hukukçuların, herhangi bir yakınlaşma ihtimalinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak, medeni hukuk ve genel hukuk arasındaki temel, tarihsel köklü farklılıkları olduğu gibi kabul ettiklerini ileri sürmektedir. One ERP, mülkiyet hukukuna yönelik bu yaklaşımı, teknokratik statü statükoyu korumayı amaçlayan ve değişiklikleri ancak tamamen kaçınılmaz olduğunda kabul eden bir hukuk anlayışı olarak adlandırıyor. Ancak küresel pazar entegrasyonu nedeniyle bu zihniyette değişiklikler olacağını öngörüyor. Ayrıca mülkiyet hukukunun hiçbir zaman genel olarak düşünüldüğü kadar statik olmadığını, bir yandan Almanya ve Hollanda'daki içtihat hukukunun Güvenlik amacıyla mülkiyetin devri, etkilerine, diğer yandan da tüzüklerden etkilenen ortak hukuktaki değişikliklere örnekler verdiğini belirtiyor, diğer taraftan mülkiyet kanunu 1925. Bu görüşün sağlam olduğunun kanıtı, özel hukuku AB düzeyinde birleştirme girişimleridir, aşağıdaki tartışmaya bakınız. Van Erbin öngörüsüne ilişkin olarak internetin küresel doğasının ve dijital varlıkların artan öneminin uzun vadede zihniyet değişimine katkıda bulunacağı öne sürülüyor. Ortak hukuk ve medeni hukuk sistemleri arasındaki mülkiyet kavramları arasındaki farkı tartışırken, AB içinde mülkiyetin hala üye devletlerin ulusal hukukuna tabi olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle, ortak hukuk geleneğini miras alan ve benimseyen ve şu anda esas olarak yukarıda bahsedilen haklar demeti teorisini destekleyen ABD anlayışını göz ardı etsek bile, ortak hukuk ve medeni hukuk anlayışları arasındaki ayrım hala mevcuttur. Fikri mülkiyetin mülkiyet olduğu iddiasını kabul etmemiz koşuluyla, ABD içinde ulusal mülkiyet yasalarının bazı yönlerini uyumlaştırmaya yönelik önemli hamleler bulunmaktadır. Özellikle, Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin antlaşmanın, Lisbon Antlaşması, 118. maddesi, birlik genelinde fikri mülkiyet haklarının yeknesak korunmasını sağlamak için Avrupa fikri mülkiyet haklarının yaratılması, çağrısında bulunmaktadır. Fikri mülkiyet yasasını WIPO ve WTO bünyesinde çok taraflı ve iki taraflı olarak farklı anlaşmalar ve sözleşmelerle uyumlu hale getirmeye yönelik benzer küresel girişimler olmuştur. Her ne kadar bu amaç şu anda ulaşılmaktan uzak olsa da, fikri mülkiyetin birleştirilmesine yönelik olası niyetlere önemli bir ışık tutmaktadır. Ayrıca, sözleşme yasasını birleştirme veya tek pazarı güçlendirecek ve AB düzeyinde tüketicilere fayda sağlayacak bazı yasal çekirdek oluşturma çabaları da bulunmaktadır. Teklifler, tutarlılığı artıracak ve üye devletlerin sözleşme kurallarını uyumlu hale getirecek bağlayıcı olmayan bir, araç kutusundan, her şeyi kapsayan bir sözleşmeye ve hatta AB için medeni kanuna kadar uzanıyor. Süreç, satış hukuku için ortak bir çerçeve önerisine kadar ilerledi, bu da kısa ve orta vadede bir tür sözleşme veya medeni hukuk kanunu, hatta genel olarak özel hukukun uyumlaştırılmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Mülkiyet çözümlerini dikkate aldığımızda yasal aileler arasındaki farklılıklar dikkat çekicidir. Örf ve adet hukukunda öncelikli çözüm, medeni hukukta olduğu gibi mülkün iadesi değil, tazminattır. Dolayısıyla haksız fiil hukuku, izinsiz giriş ve dönüştürme, mülkiyet hukukundan ziyade bu korumayı ele alır. İngiliz hukukundaki çözüm yollarını tartışan Reed, sahip olunan şeyin ziliyetliğinin geri alınmasına yönelik çözümlerin haksız fiile dayalı borçlar hukuku tarafından sağlandığını belirtiyor. Ancak o zaman bile, ilginç bir şekilde ifade ettiği gibi, borçlar hukuku efendi değil, hizmetçidir. Çünkü borçlar hukukunun sağladığı çareyi kullanabilmek için öncelikle malın sahibi olunması gerekir. Mülkiyet nesnelerinin tartışmamızla en alakalı sınıflandırmalarından biri maddi ve maddi olmayan mülkiyettir. Dijital varlıklar doğası gereği soyuttur, dolayısıyla bu analiz her bir vaka çalışmasıyla alakalı olacaktır. Ortak hukuk, çeşitli unsurları ve olguları eşya olarak kabul ederek bunları mülkiyet hukuku kavramına duyarlı hale getirirken, aynı şey medeni hukuk için söylenemez. Alman Medeni Kanunu (BGB) mülkiyeti burada somut ve maddi olarak tanımlanan şeylerle sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla Alman özel hukukunda gayri maddi bir şey mevcut değildir ve mülkiyet kavramına konu olamaz. Bu amaca diğer mevzuatla ulaşılmıştır. Federal Almanya Cumhuriyeti 1949 Temel Yasası'nın 14. maddesi tarafından sunulan mülkiyetin korunması, Federal Anayasa Mahkemesi tarafından genişletilerek, bu maddenin yorumlanması, kanunun anlamı ve bağlama açısından özel hukuk kavramının sınırlarının ötesine genişletildi. Bütün anayasa, bu, BGB'de tanımlandığı şekliyle kamu, anayasa, ceza ve özel hukukta farklı mülkiyet kavramları yarattı. İdari ve anayasal olarak oluşturulan kamu mülkiyeti kanunu, BGB'nin mülkiyetin maddi olması gerektiği gibi bazı ilkelerini ihlal ediyordu. Böylece elektrik bir mülk olarak tanındı. Ayrıca anayasal mülkiyet kavramı, fikri mülkiyet haklarını, işsizlik yardımlarına ilişkin talebi ve kambiyo senetlerini içeriyordu. Bu olgu Alman hukukunda özel ve kamu mülkiyeti dualizmi teorisi olarak bilinmektedir. Fransız hukukunda biens kelimesi hem maddi hem de gayri maddi varlıkları belirtmek için kullanılmaktadır. Terim, kod civil'de seçilmiş bir şey yerine bir şeyin kendisinden ziyade bir değeri belirtmek için kullanılır. Maddi olmayan şeyler kanun reçetesi uyarınca taşınır mallar olarak kabul edilir ancak bu kategori İngiliz genel hukukundaki kadar geniş değildir. Fransız medeni kanununun 527. maddesi Öte yandan, İngiliz ortak hukuku, mülkiyet kavramını gayri maddi varlıklara uygularken, maddi varlıklarla aynı prensibi kullanarak oldukça esnek davranmıştır. Dolayısıyla Maitland, kalıcı türden herhangi bir hakkın veya haklar grubunun bir şey olarak düşünülebileceğini öne sürüyor. Ortaçağ hukuku maddi olmayan şeylerle zengindir. Lawson ve Rad’ın belirttiği gibi, bu yaklaşım, patent sahibi, veya ipotek durumlarında hala kullanılmaktadır. Hakların şeyler olduğunu tartışan Reed, maddi olmayan varlıkların ve hakların zaten kişinin mirasının bir parçası olduğunu ve önemlerinin önemli ölçüde arttığını savunuyor. Dolayısıyla şu sonuca varıyor, onların eşyanın statüsünü inkar etmek tuhaf görünüyor. Ancak, bu kitabın ilerleyen kısımlarındaki bilgilerde de görüldüğü gibi, bunun mutlaka doğru olması gerekmez. Bölüm 6'daki e-posta örneğinde görüldüğü gibi, İngiliz hukuku hala bilgideki mülkiyeti tanıma konusunda oldukça isteksizdir. Son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeler, özellikle kripto varlıkları ve kripto para birimleriyle ilgili olarak bunun gelecekte değişebileceğini öne sürüyor. Ancak, bu yazının yazıldığı sırada, yasa reformu hala çok erken bir aşamadadır ve belirsizlik devam etmektedir. İlk bakışta, soyutluğun, özellikle İngiliz hukukunda, dijital varlıkların mülkiyet olarak tanınmasına engel teşkil etmeyeceği görülüyor. Ancak, bölüm 6'daki analizin yalnızca ABD yasalarının zaman zaman belirli bilgi türlerini mülkiyet olarak tanımaya hazır olduğunu gösterdiğini gösterdiği bilgi ve kişisel veriler söz konusu olduğunda bu önerme doğru değildir. Bu tutarsızlık, dijital varlıkların mülk olarak tanınmasına karşı başka bir argüman olarak hizmet ediyor. Medeni hukuk sistemleriyle karşılaştırıldığında, ortak hukukun bir diğer özelliği de eşitlik ve hakkaniyetli mülkiyetteki seçimler kategorisidir. Bu kavram, oyunlar ve sanal dünyalar için bölüm 5'te sunulan hibrit çözümlere destek sağlayan yasal aktarımlar ve hukuk sistemleri arasındaki çapraz polenleşmenin bazı başarılı örneklerini göstermek için analiz edilecektir. Tarihsel olarak, İngiliz Eşitlik Hukuku Şansölye ve Cançılarya Mahkemesi tarafından oluşturulmuş ve 19. yüzyılın sonunda tek bir mahkeme sistemine uygulanabilmesi için kanunla birleştirilmiştir. Ancak bu iki sistemin birleşip kaynaşmadığı belli değil ve Panner için bu soru, tartışmalı olmaya devam ediyor. Eşitliğin en önemli katkısı, bir mülk fonunun yasal bir sahibi, bir mütevelli tarafından tutulduğu ve bu fonun başka bir yararlanıcı için kullanılmasına ilişkin uygulanabilir bir yasal yükümlülüğe sahip olduğu zaman ortaya çıkan güvendir. Alternatif olarak, basitçe söylemek gerekirse, bir grup insanın, mütevelli heyeti, başka bir grup, yararlanıcılar, adına varlıklarla ilgilendiği esnek bir insan ve mülk grubudur. Mütevelli heyeti, mülk kendi adlarına olduğu için, yasal sahipler, olarak anılır, ancak mülkün avantajlarından yararlanamazlar. Onlar sadece güveni gerçek, adil sahiplerin, yani yararlanıcıların yararına yönetiyorlar. Güven genellikle sözleşmeyle oluşur ancak bu bir kural değildir. İngiltere'de zımni veya yapıcı güven söz konusu olduğunda, bir kişinin mülkiyetle, kanunsuz bir şekilde, ilgilenmesi durumunda ortaya çıkan yapıcı güven dışında, güven oluşturmak için herhangi bir formaliteye gerek yoktur. Bir diğer zımni güven türü ise satış sözleşmelerinde, bedelin ödendiği andan itibaren, bir malın devralan adına zımni emanete tabi tutulduğu kabul edilir. Ancak güvenin doğası hala çözülmeyi bekliyor. Scott'un görüşünün savunucuları, bunun mülkiyet hukukunun bir dalı olduğunu iddia ederken, Langbein, güveni bir sözleşme olarak değerlendiriyor ve yedemin yetki ve görevlerinin emaneti ödeyen kişi ile mütevelli arasındaki varsayılan sözleşme koşulları olduğunu vurguluyor. Merrill ve Smith, özellikle hem mülkiyet hem de sözleşmeye dayalı rejimlere tabi olan mütevelli heyetinin karmaşık konumu göz önüne alındığında, her iki güven rejiminin de özelliklerini tespit etmektedir. Kısa ve öz bir şekilde ifade ettiler, dolayısıyla, bir vakfı, yerleşimcinin lehtara yönelik niyetlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış bir dizi kişisel göreve tabi olarak, mülkiyetle ilişkili aynı hakların devri olarak düşünebiliriz. Her iki rejimin, özellikle de faydalanıcıların tarafındaki unsurlar bol tarafından da tespit ediliyor. Yararlanıcının mütevelliği ile ilgili hakları kişisel olmakla birlikte, yararlanıcının üçüncü kişilerle de aynı, mülkiyet-benzeri ilişkilerinin bulunduğunu belirtmektedir. Hansmann ve Mete'yi, güvenin başlıca katkılarının mülkiyet-benzeri yönlerle ilgili olduğunu savunanlar arasındadır. Burada mülkiyetin ilginç bir özelliğine atıfta bulunuyorlar ve şöyle açıklıyorlar, varlıkların birinin mülkiyeti olduğunu söylediğimizde, Genellikle, diğer şeylerin yanı sıra, bu varlıkların o kişinin alacaklılarının taleplerini karşılamaya hazır olduğunun varsayıldığını kastediyoruz. Hansmann ve Mete'ye göre emanet hukukunun en önemli katkısı, türös tarafları ile alacaklılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler arasındaki ilişkileri, medeni hukuk ülkelerinde sözleşme ve vekalet hukuku kuralları ile kolayca halledilemeyen ilişkileri düzenlemesi, en azından önemli işlem maliyetleri olmaksızın. Bir türöstün kritik özelliği, ayrı olarak yönetilen ve ayrı bir varlık olarak alacaklılar için teminat teşkil edebilen, ayrı bir varlık kümesinin bölünmesidir. Ortak hukuk ve eşitlikten oluşan ikili bir sistemin ortaya çıktığı, ikincisi güven kavramını yaratan Anglo-Amerikan geleneğinden farklı olarak, Medeni hukuk ülkelerinde mülkiyet hukuku ağırlıklı olarak akademik hukukçular tarafından Roma hukuku geleneğine dayalı olarak geliştirildi. Ana kavram, Roma'nın fidusia kavramı gibi güven benzeri düzenlemeleri çerçeveleyen ve taraflar arasında mülkiyet değil sözleşmeye dayalı ilişkiler yaratan yükümlülüktü. Bununla birlikte, yükümlülük olarak değil, mülkiyet olarak güven, daha sonra değinilecek olan sınırlı sayı ilkesi olan mülkiyetin birliği medeni hukuk doktrinine aykırı olacaktır. Bu doktrin, Fransız devriminden sonra, mülkiyet haklarının bölünmesini feodalizmin bir kalıntısı olarak kabul ederek geliştirildi. Ancak artık Fransız hukukunda güven benzeri bir kuruma rastlamak mümkündür. Bu, güven benzeri bir kurumdur ve Fransız medeni kanununa, Medeni kanunun eski 2011 ila 2031 maddelerini değiştiren 19 Şubat 2007 tarihli kanunla getirilmiştir. 2011. maddedeki tanım, örf ve adet hukuku kavramına benzese de, yalnızca kişiler arası ilişkilere uygulanır ve örf ve adet hukukunda durum böyle değildir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki bu resmi bir sözleşmedir ve bu bölümde daha önce tartışılan İngiltere'deki zımni veya yapıcı güvene benzer bir şey yoktur. Ayrıca emanet kişilere değil sadece kurumlara açıktır. Yukarıda tartışıldığı gibi doğası sözleşmeye dayalıyken İngiliz güveni hem sözleşmeye dayalı hem de mülkiyet unsurlarını içeren karma bir yapıya sahiptir. Son olarak ve daha da önemlisi bu kurumun en yenilikçi yönü Fransız hukukundaki üniter patrimoine, mülk, tüm aynı ve şahsi haklar, anlayışını bozan, mütevellinin kişisel varlıklarından ayrı olmasıdır. Bu enstitü, ortak ve sivil hukuk sistemleri arasındaki hukuki aktarımın bir örneğidir. Hukuki ve ekonomik ortamda etkili olan yararlı bir hukuk kavramının, ilk bakışta algılanması pek mümkün olmayan farklı bir hukuk sistemine ihraç edilebileceğini ve tanınabileceğini bir kez daha göstermektedir. Bu kavramın ortaya atılmasının nedenlerinden biri küreselleşme ve şirketlerin varlıklarını daha esnek ve rekabetçi yasal araçlarla bölgelere taşımasıdır. Watson'ın, organ naklinin gelişimin en verimli kaynağı olduğu yönündeki iddiasını doğruluyor. Birçok hukuk sistemindeki değişiklikler borçlanmanın sonucudur. Watson'a göre hukuk teknolojiye benzer, insan deneyiminin meyvesidir, ve bir kural bir ulus tarafından icat edildiğinde, diğer birçok insanın ihtiyaçları için takdir edilebilir ve kullanılabilir. Bununla birlikte, güvenin tam veya yakın bir kopyası olmadığı ve temel özelliklerin, örneğin ölüm sonrası özellikler, eksik olduğu için, en azından henüz çok temsili bir örnek olarak görülemez. Bununla birlikte, bu hukuk reformları, hukuk sistemleri arasındaki çapraz etkileşim potansiyelini ortaya koyarak ve bu kitapta önerilen reform önerileri için bir argüman sağlayarak, medeni hukuk hukuk sistemine daha önce hayal edilemeyen bir kavramı dahil etmiştir. a. Ortak hukukta mülkiyet kategorilerinin bazı mülahazaları Mülkiyet kavramının ortak hukuk sistemlerinde tarihsel gelişimi, başlangıçta mutlak olarak tanımlanmış olan bu kavramın giderek görevileştirilmesi ve kavramın fiziksellikten arındırılmasıyla karakterize edilir. Bu gelişme Van de Velde tarafından sağlıklı bir şekilde tanımlanmış ve tartışılmıştır. Sir William Blackstone'un 18. yüzyıl anlayışından 19. yüzyıla geçişi anlatıyor. Blackstone'un anlayışının fizikalist ve mutlakiyetçi unsurlarına ilişkin istisnalar, hiçbir şey söz konusu olmasa da, faydalı çıkarları mülkiyet olarak korumaya çalışan mahkemeler tarafından yasaya dahil edildi. Van de Velde bunun gerekçesini doğal hukuk teorisinde ve devletin araçsal kamu politikasında görüyor. Van de Velde bu olguyu, yani şeylerden ziyade değerlerin korunmasını, mülkiyetin fiziksellikten arındırılması olarak adlandırıyor. Daha sonraki gelişmeler, 20. yüzyılın başlarında Blackstonecu mülkiyet anlayışının tamamen terk edilmesine yol açtı. Yeni bir anlayışın oluşturulmasına ve formüle edilmesine en göze çarpan katkı, daha önce tartışılan teorisiyle Hohfeld tarafından yapılmıştır. Mülkiyet hakları artık mutlak değil, sınırlı olarak görülüyordu ve hiçbir hak diğerlerine üstün tutulmuyordu. Van de Velde'nin yararlı bir şekilde özetlediği gibi, belirli bir durumda mülkiyeti oluşturan hakların belirli birleşimine, koşullara göre karar verilecektir. Hem hukuk literatüründe hem de kanuni kurallarda mutlak mülkiyet kavramının ve sınırlı sayıda mülkiyet hakkı ilkesinin, kanun veya kanunlarda öngörülen sınırlı sayıda mülkiyet hakkı, hakim olduğu medeni hukuk ailesinde bu gelişmeler takip edilmemiştir. Alman hukukundaki sınırlı sayı ilkesi, BGB'nin aynı hakların sayısını, türünü ve içeriğini sınırlaması anlamına gelir. Bu ilkenin temelinde yatan sebep, üçüncü kişilerin mutlak haklardan kaynaklanan riskleri değerlendirebilmesine olanak sağlamaktır. Mackendrick'in tanımladığı gibi, İngiltere'de mülkiyet hakları ağırlıklı olarak yargıçlar tarafından yapılmaktadır ve mülkiyet hukukunun medeni kanunların veya kanunların önemli bir bölümünü oluşturduğu medeni hukuk ülkelerinin aksine, 1925 mülkiyet kanunu dışında, henüz kanunlara dahil edilmemiştir. Ancak böyle bir uygulamanın devam edip etmeyeceği belirsiz. Bununla birlikte, National Provincial Bank Ltd. ve Ainsworth davasında Lord Wilberforce'tan alıntı yaparak belirttiği gibi, eğer, tanımlanabilirse, üçüncü taraflarca tanımlanabilirse, mülkiyet kategorisindeki hak veya menfaati tanıma konusunda mahkemelerin, sürekli bir yaratıcı yeteneği, vardır. Doğası gereği üçüncü şahıslar tarafından üstlenilmeye muktedirdir ve bir dereceye kadar kalıcılığa veya istikrara sahiptir. İngiltere söz konusu olduğunda Lawson ve Radın İngiliz yasa koyucunun belki de akıllıca yalnızca hem nesneleri hem de bu nesnelerdeki çıkarları kapsayan kapsayıcı bir tanım verdiğini, belirtiyorlar. Dahası, İngiltere'de mülkiyet tarihsel olarak ortak hukuk çerçevesinde arazi ve maddi varlıkları içeren ilişkilerden gelişmiştir, mülkiyet hukuku kanunu gibi birkaç kanun hariç. Bu nedenle, öncelikle karmaşık menkul kıymetler ve maddi olmayan varlıklarla ilgilenmek üzere araziyle ilgili geliştirilen emsallerden yola çıkılarak gelişmesi gerekiyordu. Bunun sonucu, kavramın ve arkasındaki mantığın, muhtemelen çok ileri götürülmesiydi. Ayrıca, 1925 tarihli mülkiyet kanununun mülkiyeti tanımlamak yerine sınıflandırması nedeniyle, Mevcut mevzuat bile İngiltere'de mülkiyet kavramına fazla ışık tutmaya yardımcı olmamıştır. Bu nedenle bol haklı olarak şuna dikkat çekiyor, mülkiyet haklarının doğası sıklıkla, genellikle içtihat hukukunda çeşitli kaynaklardan alınan parça parça geçici tanımlardan çıkarılmalıdır. İngiliz hukukunda ilkelerden ziyade çarelere odaklanmaya yönelik genel bir tercih vardır, İngiliz hukukunda hukuki sorun mutlaka mülkiyetin tanımına dayanma eğilimindedir. Ancak bir şeyin kanunla korunup korunamayacağı veya ele alınıp alınamayacağı ile ilgili olma eğilimindedir. Kanunla, belki ölümle, nakille ya da hırsızlık kanunuyla. Bu nedenle, genel hukukta, adaletin sağlanması aracı olarak usul hukukunun üstünlüğü, mevcutken, Fransa'da 1800'lerin başlarından itibaren kanunlaştırma usul hukukunu hukuki ilkelerden ve maddi hukuktan ayırmıştır. Bu nedenle eğer Fransız davası tanımlara dahil edilebilirse, o zaman davanın usuli yönü ve tartışmalı olarak adalette bunu takip edecektir. İngiliz hukuku özellikle de eşitlik hukuku usul ilkelerini tercih etmektedir. Samuel'in iddia ettiği gibi Fransız hukuku subjektif bir haktan Le Droit Subjective, başlar ve eğer bir hak varsa, çare bulunur, oysa İngiliz hukuku eylemlerden başlar ve bu hakkın sağlanması için bir davanın ve bir çarenin olması gerekir. Uygulanabilir bir hakka sahiptir. İçtihat hukuku bu argümanı doğrulamaktadır. İngiliz hukukunda mülkiyet, kişisel ve taşınmaz mülkiyet olarak ikiye ayrılır. Gayrimenkul araziyi ifade eder, kişisel ise geri kalan her şeydir. Kişisel mülkiyet artıktır ve Breach'in iddia ettiği gibi, öznenin bir şekilde biçimsiz doğası, onu, hem yeni mülkiyet türlerinin tanınması hem de miktarı açısından, genişletilebilir kılmaktadır. 19. yüzyılın ortalarına kadar, taşınmaz mallar ve aynı davalarda olduğu gibi, kişisel mülkiyetin aynı olarak geri alınması mümkün değildi, yani mülkün bu şekilde geri alınması mümkün değildi. Birinci çözüm yolu olarak alıkonulan menkul kıymetlerin iadesini mümkün kılan 1854 sayılı Ortak Hukuk Usulü Kanununa, S. 78 kadar yalnızca parasal tazminat talebine izin veriliyordu. Kişisel mülkiyet ayrıca gerçek menkulleri, arazideki kira hakları ve kişisel menkulleri içerir. Kişisel menkul kıymetler, eylemdeki seçimler ve sahip olunan seçimler olarak ikiye ayrılır. Sahip olunan eşyalar somut, taşınabilir şeylerdir, satışa konu olduklarında mal olarak kabul edilirler ve daha çok menkul kıymet olarak anılırlar. Eylem halindeki seçimler, aynı zamanda artık olan farklı türde maddi olmayan, maddi olmayan, mülklerdir. Bridge'in iddia ettiği gibi bunlar, sahip olunan tercihlerin, yani borçlar, şerefiye, sigorta poliçesi kapsamındaki haklar, hisseler, Kambiyo senetleri ve fikri mülkiyet, ortadan kaldırılmasından sonra geriye kalanlarla ilgilidir. Eylemdeki seçimlerin temel özelliği, mülkiyeti geri talep ederek aynı olarak değil, yalnızca davayla, yasal prosedürle talep edilebilmesidir. Hudson etiketi gibi bilim adamları, devredilebilirliği, devir yalnızca bir şey alma hakkıyla ilgilidir ve ayrılabilirliği. Penir tarafından kurulmuş ve daha önce tartışılmıştır. Nedeniyle mülkiyet olarak tanınan, tamamen kişisel bir iddia olan yarım mülkiyeti eylemde seçmektedir. Uygulamadaki seçimler ayrıca saf gayri maddi varlıklara, örneğin borç, şerefiye, telif hakkı ve belgeye dayalı gayri maddi varlıklara, konshimento, kambiyo senedi, senet, hisseler, sigorta poliçesi ayrılır. Bu kategoriler genel hukuk mülkiyeti grubuna girer. Buna ek olarak, daha önce tartıştığımız adil mülkiyet, yani güven, mevcuttur. Kaliforniya Medeni Kanunu örneği, İngiliz mülkiyet kategorileriyle benzerlikleri göstermektedir. Genel bölüm biraz değiştirilmiş olup, taşınmaz veya taşınmaz ile kişisel veya taşınır malları ifade etmektedir. Genel bölünmeler ve etkiler hala çok benzerdir ve mülkiyet hukuku rejimleri ortak kelime ve ilkelere sahiptir. Bilgideki mülkiyet gibi bu kitapla ilgili örneklerde bazı farklılıklar ve istisnalar vurgulanacaktır. Bazı yazarlar için uzlaşılmış mülkiyet biçimlerini temsil eden seçimler, ortak hukukun heyecan verici bir özelliğidir. Penner’ın açıkladığı gibi, eylemdeki seçimlerin tescilli karakteri, işlerin kötü bir şekilde ters gittiğini, gösterir. Penner ilginç bir şekilde onların, şeyliğini, açıklıyor, bu tür, şeyler, olmaları yabancılaştırılabilir oldukları için değil. Aksine, onlar birer şey oldukları için devredilebilirler. Bu onların, onları doğal olarak şey olarak nitelendirecek bir şey olma niteliğine, yani devredilebilirliğe sahip olmadıkları anlamına gelir. Bunun yerine, bunlar kanun tarafından oldukça yapay bir şekilde nesneler olarak tanınmıştır ve kanun onlara devredilebilirlik atfedmiştir. Klasik örnek, medeni hukuktan farklı olarak, ortak hukukta mülkiyet olarak tanınan ve devredilebilirlik özelliği atanan borçtur. Diğer bir örnek, doğası gereği tüm klasik mülkiyet özelliklerine, örneğin, ayrıcalık, rekabet, kurumsallık, sahip olmayan, ancak mülkiyet olarak tanınan ve muhtemelen bu kategoriye konulan fikri mülkiyettir. Mülkiyete ilişkin medeni hukuk ve genel hukuk anlayışlarında ortak unsurları ve temaları bulmanın önemi, her iki geleneğe dayalı bir çözümün önerileceği bölüm 5'te daha ayrıntılı olarak gösterilecektir. Bu kitapta, Watson'ın önerdiği yasal borçlanmanın, bulanık sınırları ve yargı yetkisi sorunları nedeniyle internette daha da arzu edilir olduğu tartışılıyor. B. Mülkiyet hakları ve yükümlülükler. Mülkiyet kavramını tartışırken kaçınılmaz olarak yükümlülüklere, özellikle de sözleşmeler hukukuna, onun bağıntılı kavramı olarak değinmek gerekir. Kullanıcıların dijital varlıklarında hali hazırda tanınan haklarının çoğu sözleşmeye dayalı olduğundan, aşağıdaki bölümlerde gösterildiği gibi, bu durum bu kitap için özellikle önemlidir. Roma hukuku kavramlarına dayanarak, Ortak hukuk ve medeni hukuk sistemlerindeki çoğu yazar, mülkiyet ve yükümlülüklere atıfta bulunurken, aynı ve şahsi terimlerini kullanır. Genel hukukta, yükümlülükler, terimi nadirdir, ancak son zamanlarda mahkemeler ve akademisyenler tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yerine, genel hukuk içtihatları sözleşmeler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme kavramlarına ayrı ayrı atıfta bulunur. Bazılarının iddia ettiği gibi, İngiliz hukukunda yükümlülüklerin bir kategori olarak kabul edilmesi söz konusu olup, daha fazla hakim ve akademisyen bu üç kategoriden birini ele alırken bunlardan söz etmektedir. Sivil avukatlar yaygın olarak, gerçek ve kişisel haklar, terimlerini kullanırlar, bu, genel hukuktaki gerçek ve kişisel mülkiyetle karıştırılmaması gereken bir kullanımdır, hem gerçek hem de kişisel mülkiyet, rem olarak örf ve adet hukukundaki mülkiyet hakları, birincisi toprakla ilgili, ikincisi ise diğer her şeyle ilgili. Aynı haklar olarak mülkiyet hakları, potansiyel olarak sonsuz sayıda kişiye karşı tüm dünyaya karşı olan haklardır, sözleşmeler ise, genel hukuktaki sözleşmenin mahremiyeti doktrinine ve medeni hukuktaki yasal kural ve teoriye göre kişisel haklardır üçüncü kişileri değil, yalnızca sözleşmenin taraflarını bağlar. Bu nedenle, aynı haklar sıklıkla mutlak haklar olarak anılırken, kişisel haklar görecelidir, bunların etkisi yalnızca sözleşme taraflarını ilgilendirmektedir, bazı istisnalar hariç. Aynı hakları kişisel haklardan ayırma girişiminde bulunan Reed, gerçek hakların üç benzersiz özelliğini öne sürüyor, gerçek haklar şeylerle ilgilidir, tüm dünyaya karşı uygulanabilirler, Aynı bir hakla ilgili yükümlülük ise negatiftir, bir şeyi yapmaktan kaçınmak. Amerikalı yazarlar Merrill ve Smith, V tarafından tanımlanan üç unsur altında sınıflandırılabilecek, aynı hakların dört farklı özelliğini tanımlamaktadır. Sivil sistemlerde mülkiyet ve yükümlülükler arasındaki sınır nispeten basittir. Bu açıklık, Tüm aynı hakların kanunlarda veya kanunlarda sayıldığını ve tanımlandığını ve tarafların yeni haklar icat edemeyeceğini veya mevcut hakları değiştiremeyeceğini, önceki bölümlerde tartışılan sınırlamalarla birlikte, ifade eden sınırlı sayıdaki ilkeye bağlanabilir. Dolayısıyla sivil sistemlerde kanunlarda aynı hak olarak yer alan haklar, mülkiyet, intifa hakkı, menkul kıymetler ve irtifak hakları, mülkiyet hakkı, diğerleri ise yükümlülük niteliğindedir. Medeni hukuk ülkelerinde yükümlülükler, aynı haklar düşüldükten sonra kalandan oluşan artık niteliktedir. RİDE göre, bir yandan hem aynı hem de kişisel haklarla, kira, yakınlığı, diğer yandan bunların hiçbiriyle yakınlığı, türüstler veya IP. Bir türöst için aynı ve kişisel haklar kategorilerini kullanarak sınıflandırma yapmaya çalışmak mümkünken, fikri haklar için sınıflandırmanın imkansız olduğunu ve dolayısıyla yazarlar tarafından çoğunlukla terk edildiğini ileri sürmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında, mülkiyet hakları ve yükümlülükleriyle ilgili maliyetler konusunu tartışan Merrill ve Simit, bilgi maliyetlerinin mülkiyet hakları sisteminin özelliklerini anlamanın anahtarı olduğunu ileri sürüyorlar. Mülkiyet haklarının avantajı, kaynaklara yönelik çok sayıda potansiyel hak sahibinin olması durumunda, kaynakların düşük maliyetli tanımlanmasına ve tanımlanmasına olanak sağlamasıdır. Dolayısıyla, bu aynı haklar, çok sayıda ve belirsiz sayıda insanın sahip olunan kaynakları düşük maliyetle belirlemesine olanak tanıyan kesin kurallar tarafından yönetilmektedir. Öte yandan yükümlülükler, hak ve yükümlülüklerin her özel duruma uygun hale getirilmesinin maliyetini en aza indiren, daha esnek kurallarla düzenlenmektedir. Mülkiyetin sözleşmelerden farkı, sahibinin ölümü halinde her zaman mirasçılara devredilebilmesidir. Birkaçını sayarsak, kişisel ve aynı, maddi ve manevi tüm mallar, mirası, bir kişinin mülkünü oluşturur ve veraset kurallarıyla ölen kişinin mirasçılarına aktarılır. Örneğin Birleşik Krallık'ta, bir kişinin mülkü, onun intifa hakkı sahibi olduğu tüm mülklerin toplamıdır. ABD'de, vasiyet varlıkları, merhumun, IRC paragraf 2033 uyarınca bürüt mal varlığı dahil, ölüm anında onun adına tutulan varlıklarıdır. Tersine, prensip olarak yükümlülükler ölümle birlikte devam etmez. Genel hukuk yargılarında, tamamen kişisel yükümlülükler, kişiyle birlikte ölür. Ancak bu durum revize edilmiş ve 1934 tarihli kanun reformu, çeşitli hükümler, kanununa göre haksız fiillerden kaynaklanan kişisel dava haklarının çoğu ölüm halinde de devam etmektedir. Devam etmeyen tek şey hakarettir. Sözleşmeden doğan haklara gelince, Kişisel sözleşmeler, örneğin iş sözleşmeleri, sanatçı ile bunları yaptıran kişi arasındaki sözleşmeler, sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadığı sürece ölümle sona erecektir. Niteliği itibariyle kişisel olmayan bir sözleşme, ihlal edilmiş olsun ya da olmasın, ölüm halinde sona ermez, yukarıda bahsedilen reforma göre mirasın yararına varlığını sürdürecektir. Kişisel temsilci, sözleşmenin tarafı olmaksızın ölen kişinin yerine geçer. Fransız hukukunda kişinin hak ve yükümlülüklerini kapsayan patrimonyum kavramı ile tüm hak ve yükümlülükler ölen kişinin yerine geçen mirasçılar e geçer. İngiliz ortak hukuku gibi Fransız hukukunda da kesinlikle kişisel sözleşmeler tarafların anlaşması veya sözleşmenin niteliği gereği ölümle sona erer. Almanya'da da durum aynı. Sunulan farklılıklara rağmen İngiltere'de mülkiyet haklarının merkeziliğini sözleşmeler haksız fiiller veya türöstlerle yine zayıflatma eğiliminin olduğu fark edilmiştir. Bu eğilim, kişilik hakları ile mülkiyet haklarına eşit koruma sağlanması çağrısına kadar varmaktadır. Bunun belirgin bir örneği Lord Nichols'un Başsavcı Bile'ye karşı davasında yaptığı açıklamadır. Mülkiyet hakları, sözleşmeden doğan haklardan farklı olarak, mülkiyet haklarının belirsiz bir sınıftaki kişilere karşı varlığını sürdürebilmesi açısından sözleşmeden doğan haklardan üstündür. Bununla birlikte, bir sözleşmenin tarafları arasında, bir tarafın sözleşmeden doğan haklarının ihlalinin, mülkiyet haklarının ihlaline göre neden daha az çözüme ihtiyaç duyduğunu anlamak kolay değildir, neden kişisel hakların kamulaştırılmasına, mülkiyet haklarının kamulaştırılmasına izin verildiğinden daha fazla izin verilmesi gerektiği açık değildir. Bu eğilime yanıt olarak, bazı yazarlar mülkiyet, sözleşmeler ve güven için birleşik bir hukuk yolu öneren ve özel hukukun ana kategorilerinin yakınlaştırılmasını öne süren daha da radikal bir çözüm önermektedir. Bunu desteklemek için, mahkemelerin İngiliz ortak hukukundaki, tüm hukuk yolları cephaneliğini, kullanma konusundaki artan istekliliğine işaret ediyorlar. Örneğin, yakın zamanda gerçekleşen Manchester Airport PLCV DAT'ın davasında, mülkiyet hakkı mülk sahibi olmayan kişiye tanınmıştır. Arazide temizlik çalışması yapmak üzere arazi sahibi tarafından kiralanan şirket, araziyi işgal eden göstericilerden arazinin geri alınmasını, fırlatılmasını talep etti. Göstericiler, şirketin mülkiyet hakkı olmadığı için bu hukuk yoluna başvurma hakkının olmadığını öne sürdü. Ancak temiz mahkemesinin çoğunluğu, şirketin sözleşmeden doğan bir hakkı olduğuna ve bu hukuk yoluna başvurma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Aynı ve kişisel haklar ve çözüm yolları arasında daha kesin bir ayrımın mevcut olduğu ve bu nedenle yalnızca hak sahibinin aynı çözüm talebinde bulunabildiği medeni hukuk sistemlerinde durum çok farklı görünecektir. Bazıları, İngiliz hukukunun aslında hiçbir zaman mülkiyet hakları, yani tazmin ve tazminat geliştirmediği ve mülkiyeti korumak için haksız fiilleri, izinsiz giriş, rahatsızlık ve dönüştürme, kullandığı için, Gerçek ve kişisel haklar, mülkiyet arasında bu kadar katı bir ayrım olmadığını ileri sürmektedir. Ve yükümlülükler, uygulanan çözüm yollarına ilişkin belirsiz tablonun farkında olan Samuel, yükümlülükler kavramının, eşya hukuku bakımından Roma veya kıta hukukundan farklı bir muhakemeye sahip olan İngiliz hukukuna aktarılamayacağını ileri sürmektedir. Diğerleri ise tam tersine, Avrupa'daki iki hukuk sisteminin yakınlaştırılabileceğini savunuyor. Örneğin Van ERP, tarafların mülkiyet haklarını şekillendirme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olduğu ve belirli katı koşullar altında yeni mülkiyet hakları yaratma özgürlüğünün verildiği daha esnek bir sınırlı sayıda hüküm, yarı sayısal hüküm, önermektedir. Ona göre bu haklar bazı ilgili üçüncü taraflara karşı etkili olabilir, ancak tüm dünyaya karşı geçerli olmayabilir. Ona göre bu sonuç, mülkiyet hukukunu, geleneksel mülkiyet hukukunun sözleşme ve haksız fiil hukuku yoluyla daha da geliştirildiği bir hukuk alanı olan sınır hukuku haline getirecektir. Daha da radikal bir şekilde, Van ERP, mülkiyet haklarının gevşetilmesine ve esnekleştirilmesine yönelik eğilimin, bölgesel ve küresel ekonomik entegrasyonla karakterize edilen bir çağda mülkiyet hukukunun gelişimi için olmazsa olmaz bir koşul olduğunu ve bunun sonucunda ulusal, Avrupa ve Avrupa ülkeleri arasında geçişme olduğunu ileri sürmektedir. Küresel mülkiyet hukuku, bu eğilim, aynı zamanda dijital varlıklar gibi yeni varlık türlerinin hukuki niteliğinin de belirlenmesine yardımcı olacaktır. 2. 3. Mülkiyete ilişkin teorik gerekçeler bir mülkiyet teorisi birçok şekilde tasarlanabilir. Mülkiyet haklarının tamamen veya belirli bir şekilde tahsis edilmesi için normatif bir gerekçelendirme girişimi olarak tanımlanabilir, belirli bir tahsis şekliyle hangi insan menfaatlerinin ilgili olduğunun tespit edilmesi, kaynakların belirli bir şekilde tahsis edilmesi için nedenler sağlayabilir veya mülkiyet haklarının içeriğini çeşitli genellik düzeylerinde belirleyebilir. Benzer şekilde Becker mülkiyet gerekçelerinin üç düzeyini belirler, genel mülkiyet haklarının olup olmaması, spesifik neden belirli bir mülkiyet hakkı olması gerektiği ve özellikle neden belirli bir kişinin belirli bir şey üzerinde belirli bir mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği. Bu kitaptaki tartışma esas olarak gerekçelerin belirli düzeyiyle ilgili olacaktır. Başka bir deyişle, dijital varlıklardaki mülkiyetin e-postalar, sosyal ağ profilleri ve benzeri gibi belirli durumlarda iddia edilip edilemeyeceğini tespit etmek için esas olarak normatif teorileri kullanmaya çalışacak. Normatif ve sosyal eylemin temeli olarak mülkiyetin gerekçelendirilmesi, büyük Yunan yazarlarından, Platon ve Aristoteles, Roma doktrini ve hukukuna, doğal hukuk bilginlerine kadar büyük filozofların ve sosyal düşünürlerin çoğunun eserlerine kadar uzanabilir. Faydacılar, liberaller ve sosyalistler bunlardan sadece birkaçıdır. Her ne kadar bu teoriler burada daha fazla detaylandırılmayacak olsa da, temel Yunan mülkiyet kavramlarının mülkiyetle ilgili daha sonraki tartışmalar için bir temel olarak kullanıldığını ve birçok düşünürün bunları teorileri için bir başlangıç noktası olarak kullandığını başlangıçta belirtmek önemlidir. Böylece Yunanlılar, Roma döneminde gelişen ve ortaçağ, aydınlanma ve modern teoriler boyunca ilerleyen doğal hukuk düşüncesini geliştirdiler. Doğal haklar teorisi, Tanrı'nın, doğanın ya da aklın yasalarından kaynaklanan bireysel hakları dikkate alıyordu. Bu, 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir parçasıydı ve ikinci cümlesi şöyleydi, bu gerçekleri apaçık kabul ediyoruz, Tüm insanlar eşit yaratılmıştır, yaratıcıları tarafından onlara bazı devredilemez haklar bahşedilmiştir. Yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışıdır ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin ikinci maddesi şöyle diyor, tüm siyasi birliklerin amacı, insanın doğal ve zaman aşımına uğramayan haklarının korunmasıdır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direniştir. Bu teorileri derinlemesine tartışmak niyetinde değilim. Amaç, mülkiyet gibi dijital varlıkların algılanmasının olası gerekçeleri hakkında daha sonraki tartışmalara temel oluşturabilecek en ilgili teorileri belirtmektir. Bu teorilerin tümü, hem teoride hem de pratikte yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan üç ana grup çatısı altında toplanabilir. Özel mülkiyeti haklı çıkarmaya yönelik bu teoriler, faydacılık, Emek teorisi ve kişilik teorisidir, tartışmasız, onun alt kümesi olarak insanın gelişmesi teorisiyle birlikte. A- Faydacı teoriler. Faydacı teorinin arka plandaki varsayımları, doğal kaynakların kıt olduğu, insanların talepkar olduğu ve fedakarlığın sınırlı olduğu ve emeğin nahoş ve nahoş olduğudur. Bu nedenle doğanın mümkün olduğu kadar verim almasını, topluma faydalı olmasını sağlayacak yolların bulunmasına ihtiyaç vardır. Faydacı teoriye göre bu amaca mülkiyet kuralları olmadan ulaşılamaz, çünkü bazıları engellenmediği takdirde diğer insanların çabalarının meyvelerini almaya çalışacaktır. Ancak bazı yazarların görüşüne göre bu argüman, mülkiyet ihtiyacı ile özel mülkiyet ihtiyacı arasında kolaylıkla bir ayrım yapmamaktadır, çünkü örneğin sermayenin en iyi şekilde ailelerin elinde mi yoksa bireylerin elinde mi sunulacağı kesin değildir. Mülkiyetin faydacı gerekçelendirilmesinin başlıca savunucusu Jeremy Bentham, insanların bencil doğası ve sınırlı doğal kaynaklar nedeniyle, mülkiyete saygı duymanın yararlı olduğunu savunarak, fayda ilkesini ortaya koyan Hiyum'un daha önce izlediği yolu takip etti. Kendi mutluluğumuzu sürdürmek ve mutluluğumuzu teşvik etmek için başkalarının hakkı. 1789'da Bentham, faydacılık, terimini icat etti ve, mutluluk hesabı, kavramını ortaya attı. Bu, faydacılığın temel ilkesidir, en çok sayıda insan için en büyük faydayı, aramak ve faydaya refah yaklaşımı üzerinde odaklanmak. Bu teori, emek teorisiyle birlikte, özellikle ABD'deki ortak hukuk sistemlerinde, mahkemeler, akademi ve hatta anayasa tarafından, aşağıdaki tartışmaya bakınız, Sıklıkla maddi ve gayri maddi mülkiyetin gerekçesi olarak kullanılmaktadır. Bunun altında yatan varsayım, insanların ancak uygun teşvikler, bazı ayrıcalıklı haklar, yani mülkiyet hakları verildiğinde sosyal olarak arzu edilen nesneler yaratacağı, böylece bedavacıların başka birinin emeğinin meyvelerinden yararlanamayacağıdır. Ayrıca teori, refahın toplam net hazzı maksimuma çıkardığı durumlarda faydayı veya refahı maksimuma çıkarma eğilimlerine ilişkin sonuçların iyiliğini veya kötülüğünü değerlendirir. Bentham'a göre faydanın doğası bireysel, hazcı bir zevktir. Bu teoriye göre, sapkın zevkleri en üst düzeye çıkarmaya çalışırken ortaya çıkacak sorun, Kararları mutluluk hesabına göre değerlendirirken daha yüksek zevklere daha fazla ağırlık vererek onları daha yüksek ve daha düşük zevkler olarak sınıflandıran mil tarafından çözüldü. Bu nedenle onun ünlü sözü şuydu, memnun bir domuz olmaktansa, tatminsiz bir insan olmak daha iyidir. Karar birden fazla kişiyi ilgilendiriyorsa, Bentham'a göre çözüm, gruptaki tüm bireylerin keyif aldığı toplam net hazzın toplamı olan faydayı toplamaktır. Bu ilke, eşitsiz dağılıma duyarlı olmadığı gerekçesiyle geniş çapta eleştirildi, bu nedenle, yalnızca küçük bir elit kesimin sahip olduğu tam bir haz varsa, onun ilkesi tatmin edilmiş olacaktır. Mülkiyetin gerekçelendirilmesine uygulandığında bu teori, insanların makul düzeyde bir mutluluğa ulaşmak için bireysel olarak bazı şeyleri edinmesi, sahip olması, kullanması ve tüketmesi gerektiğini savunur. Bir şeye sahip olma ve kullanma güvenliği, zorlanmadıkça ve edinme biçimleri kontrol edilmedikçe imkansızdır. Bu tür bir kontrol ve yaptırıma duyulan ihtiyaç, malların mülkiyeti ve kullanımındaki güvensizlik ve malların kontrolsüz edinimi nedeniyle mülkiyet hakları sisteminin yönetilmesi anlamına gelir ve bu da bireysel olarak makul bir mutluluk düzeyine ulaşmayı imkansız hale getirir. Bu nedenle mülkiyet hakları sistemine ihtiyaç vardır. Faydacı teorinin varsayımlarına dayanarak, özellikle ABD'de, mülkiyet haklarına ilişkin ekonomik teori geliştirildi. Bu teorisyenlerin birçoğu kendilerini aynı zamanda velfarist olarak da adlandırıyor. Benthamcı bireyci zevk anlayışına yanıt olarak çağdaş teorisyenler, genel olarak zevklerden ziyade daha zayıf bir iyilik kavramını, tercihlerin tatminini benimsediler. Buradaki fikir, değerli ve makul tercihleri filtrelemektir. Öyle ki, Bentham'ın anlayışının aksine, her ne olursa olsun bireysel tercihlere odaklanarak daha sonraki teorisyenler, hazın mutlaklığını hafifletmeye, onu salt tercihlere indirgemeye çalıştılar ve sadece değerli ve makul olanlar genellikle bireysel düzeyden ziyade grup içinde ölçülür. Ancak bu teorisyenlerin çoğu, değerlendirilen kararın gerçek sonucundan ziyade olası sonuçların tatminine odaklanmaktadır. Modern teoride Bentham'ın toplu fayda ilkesine en yakın olanı Kaldor-Hicks verimlilik kriteridir. Bu kritere göre, eğer seçimden yararlanan insanlar, varsayımsal olarak, kaybedenlerin kendilerini daha önce olduklarından daha kötü durumda görmeyecekleri şekilde, kaybedenleri tamamen telafi edebilecek kadar kazanırsa, bir sosyal karar alternatiflerden üstündür. Pareto ilkesi, bir sosyal seçimin, en az bir kişinin durumunu, diğerlerinin faydasını azaltmadan daha iyi hale getirmesi durumunda iyi olduğunu belirtir. Bu ilkelerin değerlendirilmesindeki en büyük sorun gerekli verilerin toplanmasıdır. Bu yöntemler, insanların tercihlerini karşılamak için ödemeye hazır oldukları miktarın değerlendirilmesinden anketler ve diğer ampirik araştırmalara kadar çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla Alexander haklı olarak herhangi bir faydacı reçetenin değerinin ancak onun dayandığı ampirik bilgi kadar iyi olacağını ileri sürmektedir. Dahası, Benthamcı varsayımlara dayanan modern ekonomik mülkiyet teorileri, mülkiyeti piyasada elde edilen verimlilik gibi ekonomik faktörler açısından açıklamaya odaklanır ve faydacılık gibi normatif değil, açıklayıcıdır. Bu teorilerin en iyi bilinen versiyonunda, ortak mülkiyetin verimsizliği, ortak malların trajedisine atfedilir. Müştereklerin trajedisi, Garrett Hardin tarafından yaratılan, ABD'de iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Müştereklerin trajedisi, çok fazla mal sahibinin bir kaynağı kullanma ayrıcalığına sahip olduğu ve hiç kimsenin diğerini dışlama hakkına sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu da kaynağın aşırı kullanımına ve tükenmesine yol açmaktadır. Teori dört varsayıma dayanmaktadır, bireysel maddi kazançlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan rasyonel aktörlerden oluşan bir topluluk, bir kaynak rekabetçidir, yani bir kaynağı kullanan kişi, Kaynağın kalan arzını giderek azaltır veya bozar, kullanıcılar maliyetleri üstlenirken tüm avantajlardan yararlanabilirler ve bir kaynağın kullanımı düzenlenmemiş ve herkese açıktır. Öte yandan eleştiri olarak Michael Heller tarafından ortaya atılan, halk karşıtlarının trajedisi, teorisi ortaya çıktı. Birden fazla malikin her birine diğerlerini kıt bir kaynaktan dışlama hakkının verildiği ve hiç kimsenin etkili bir kullanım ayrıcalığına sahip olmadığı bir durum olarak tanımlanır. Çok fazla sahip dışlama hakkına sahip olduğunda, kaynak gereğinden az kullanılmaya eğilimli olur, bu da ortak olmayanların trajedisidir. Kullandığı örnek, aynı bölgelerde yaygın olarak görülen metal büfeler yerine, geçiş dönemindeki Moskova'daki boş vitrinlerdir. Bu örnekteki yetersiz kullanımın, birden fazla mal sahibine diğerlerini dışlama haklarının verildiği ve hiç kimsenin kaynağı bireysel olarak kontrol etme hakkına sahip olmadığı, mülkiyet haklarının başlangıçta uygunsuz bir şekilde tahsis edilmesinden kaynaklandığını savunuyor. Bu nedenle, bir kaynağın daha etkin kontrolünü sağlamak için bireysel haklar yerine hak paketlerinin bireylere tahsis edilmesi gerektiğini öne sürüyor. Diğer bir örnek ise, biyomedikal ve farmasötik araştırmalardaki rekabetçi ve kısıtlayıcı patent haklarının, yararlı ve daha ucuz ürünlerin pazara sunulmasını engelleyebildiği fikri mülkiyet haklarıdır. Müştereklerin trajedisine benzer bir teori, Blackstone'un teorisine dayanarak Demset tarafından ileri sürülmüştü. Mülkiyetin icadını kıtlığa bir tepki olarak tanımlıyor. Teorisini, Avrupalıların Kürk talebinin tüylü hayvanları yakalamak için muazzam bir baskı yarattığı erken sömürge döneminde Hudson-Körfezi bölgesindeki kızılderili avcıların durumu üzerinden açıklıyor. Sonuç olarak, yerli Amerikalılar, nadir hayvanları yakalamak için daha fazla avlanma çabası harcaması gerektiğinden, her avcı diğerlerine, dış maliyetler yükleyerek ortak alanlarda aşırı avlanmaya başladı. Dolayısıyla demsetre göre bu yerli avcılar, ortak avlanma alanlarını özel mülkiyete dönüştürerek aşırı avlanmayı önleyebileceklerini fark ettiler. Bunu yaptıktan sonra, bireysel sahiplerin kendi bölgelerindeki yaban hayatı kaynaklarına el koyduğunu ve özel avlanma alanlarının yeniden verimli hale geldiğini anlatıyor. Demsets'in daha teknik ekonomik terimleriyle söylersek, mülkiyet hakları insanların dışsallıkları içselleştirmesine olanak sağladı faydacı gerekçe, anlaşılır bir şekilde, ABD'de ve liberal kapitalist değerleri benimseyen ülkelerde en çok kabul edilen hakim hukuki ve siyasi kültürü akılda tutuyor. Dolayısıyla, ABD Anayasası'nın birinci maddesinin 8. bölümünün 8. fıkrasında bile fikri mülkiyet haklarını korumanın amacının, faydacı bir kavram olan, bilimin ve faydalı sanatların ilerlemesini teşvik etmek, olduğu belirtilmektedir. Üstelik, ABD mahkemeleri fikri mülkiyetle ilgili davalarda karar verirken sıklıkla bu gerekçeyi kullanıyor. Bu teori, dijital varlıkların mülk olarak tanınmasının faydasının değerlendirileceği sonraki bölümlerde kullanılacaktır. b. Emek teorileri. Emek teorisi John Locke tarafından tanıtıldı ve geliştirildi. Lock, İngilizce konuşulan ülkelerdeki mülkiyet teorileri üzerinde en önemli etkiye sahip olan kişidir ve onun teorisi sıklıkla özgürlükçülerle ilişkilendirilir. Onun teorisi esas olarak ikinci hükümet incelemesinin beşinci bölümünde detaylandırılmıştır. İkinci incelemenin 1980 baskısının girişinde Macpherson, hiç kimsenin sınırsız mülkiyet hakları konusunda sınırlı anayasal liberal devleti savunan Locke kadar ikna edici bir savunma yapmadığını gözlemliyor ve şunu iddia ediyor: Hiç kimse onun becerisinin yanına bile yaklaşamadı. Rasyonellik ve rızaya başvurarak sınırlı ve eşit bir mülkiyet hakkından sınırsız ve eşit olmayan bir mülkiyet hakkına geçmek ve böylece liberal kapitalist devletin mülkiyet anlayışına bir gerekçe sağlamak. Locke'un temel argümanı şudur: İnsan, doğanın sağladığı ve onu içinde bıraktığı durumdan çıkardığı her şeyi, emeğini kendine ait bir şeyle karıştırmış ve ona katmış ve böylece onu kendi mülkü haline getirmiştir. Bunu öne sürmeden önce Locke, insanların, Tanrı'nın insanlığa ortak olarak verdiği, bir şey üzerinde ve tüm bunları başkalarının, yani sıradan insanların açık rızası olmadan nasıl mülkiyete sahip olabileceğini gösterme niyetini detaylandırarak başlıyor. Dahası, doğal bir kaynağı, kendi örneğinde meyve veya geyik eti, yaşamın en iyi avantajı ve rahatlık için kullanmak için, ona, bir başkasının artık bu hakka sahip olamayacağı şekilde sahip çıkmak gerektiğini iddia ediyor. Sahiplenmenin gerekçesi, lokun, herkesin kendi şahsında, dolayısıyla kendi emeğinde, yani ellerinin işinde mülkiyete sahip olduğu iddiasında yatmaktadır. Bu nedenle, kişinin ortak alandan alıp emeğini kattığı her şey, ortak mülkiyet olmaktan çıkar ve onların malı haline gelir. Ancak bu argüman sınırlamasız değildir. Locke'un ünlü israfın sınırlandırılması ilkesi, işçinin, hayatın herhangi bir avantajından bozulmadan önce herkesin yararlanabileceği kadar ile sınırlı olması gerekliliğidir. Becker bunu, neden olmasın, olarak tanımlıyor. Bu argüman, bir işçinin, emeğiyle bir şey üretmesi durumunda mülkiyet haklarına sahip olduğu ve bunun, işçi açısından ahlaki gereklere aykırı olmadığı ve son olarak toplumun diğer üyelerinin, emeğin meyvesinden yararlanmaktan dışlanmaktan zarar görmediği anlamına gelir. Son sınırlama, Locke'un, yeterli ve aynı derecede iyi, şartıdır, bu, sahiplenmeden sonra başkaları için yeterli ve aynı derecede iyi ortak noktanın kalması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, Locke'un, paranın mülkiyet olarak kullanılmaya başlandığını yazarken, üç sınırlamanın, bozulma, yeterli ve aynı derecede iyi, ve emeğin karıştırılması, kaldırılmasıyla bu sınırlamaları revize ettiğini ve sınırsız özel mülkiyeti meşrulaştırdığını unutmayın. Para bozulmaz, dolayısıyla ilk sınırlama kaldırılır. İkinci sınırlama ise ticaretin gelişmesi ve paranın kullanılmasına izin verilmesiyle birlikte ortadan kalkmaktadır. Lok bunu, el konulan ve işlenen toprağın değerinin, el konulmayan ve işlenmeyen araziden en az 10 kat daha fazla olduğuna ve dolayısıyla başkalarına yetecek kadar toprak kalmasa bile herkes için ürün bulunduğuna atıfta bulunarak açıklıyor. Ticaretin gelişmesi, her erkeğin daha fazlasına el koymasına ve fazla parayı, ailesinin kullanımının ötesinde, para karşılığında değiştirmesine neden oldu. Penner, Locum teorisini, sözleşmeler ile rızaya dayalı mülkiyet arasında gerçek bir fark yaratmadığı için eleştirir. Üstelik ona göre teori kusurludur çünkü kişinin kontrol hakkını veya özgürce hareket etme yeteneğini varsayar ki bu her zaman böyle değildir. Kölelik veya çalışanların yarattığı malların mülkiyeti sorunu. Nozick, Locke'un teorisinin en ünlü eleştirilerinden birini sundu. Yaygın olarak alıntılanan bu alıntıda ilginç bir şekilde özetlenmiştir. Neden sahip olduklarımı sahip olmadıklarımla karıştırmak, sahip olmadıklarımı kazanmanın bir yolu yerine sahip olduklarımı kaybetmenin bir yolu değil. Bir kutu domates suyuna sahip olsam ve onun molekülleri, radyoaktif hale gelmiş, Böylece bunu kontrol edebileyim. Denizin her tarafına eşit bir şekilde karışacak şekilde denize dökersem, böylece denizin sahibi mi olurum? Yoksa domatesimi aptalca çarturmu ettim? Meyve suyu. Örneğin Becker bu görüşü paylaşıyor. Alexander ise bu itiraza bir dere çorba ve domates suyu örneğini kullanarak yanıt veriyor. Nozick'in deniz örneğinin aksine, Alexander'ın çiziminde dereden çok az su alındığı için domates suyu çorba yapımında suya çok daha fazla değer katıyor. İskender'in yaptığı bir başka itiraz da, genellikle şeylerin üretilme şekli olan kolektif emektir. Locke'un teorisindeki bir diğer sorun, ortak olanın zaten sahiplenildiği durumda uygulanmasıdır. Tarif boyunca çeşitli mülkiyet nesneleri için bir gerekçe olarak kullanılmış, ancak pek çok yazar teorinin yalnızca müştereklerden el konulan şeylerin gerekçelendirilmesi için geçerli olduğu gerçeğini göz ardı etmiştir. Locke'un birincil hedefi, kızılderili topraklarına el konulmasını haklı çıkarmaktı. Çağdaş toplumundan değil, doğanın durumundan bahsettiğini oldukça açık bir şekilde ortaya koydu. Bu, ortak alanın, toprak kanunu, ile yaratıldığı ve hali hazırda kendi mülküne sahip olan ve ticarete katılan tüm vatandaşlar tarafından kullanıldığı İngiltere'deki ortak alanlar örneğinde görülebilir. Dolayısıyla, dünyanın büyük ortak topluluğunun başlangıcında ve ilk yerleşiminde olduğu için hiç kimse bu toprakları rızası olmadan ele geçiremez. Bu itiraz özellikle dijital varlıklara ilişkin tartışmayla ilgilidir, çünkü orada ilgili ortak noktaları belirlemek zordur. Yukarıda ima edildiği gibi, Locke'un çalışması çeşitli türden bilim adamları tarafından çeşitli türden mülkiyet ilişkilerini, kurumları ve nesneleri meşrulaştırma çabalarında kullanılmıştır. Bu teorinin desteklediği argümanlar karşıt teori ve uygulamalar tarafından kullanılmıştır. Böylece, Locke'un 19. yüzyıl okuması eşitlikçi ve yeniden dağıtımcı çabaları ve politikaları desteklerken, tersine, 20. yüzyıl okumaları Locke'un kapitalist birikimin ve mülkiyet haklarının savunucusu olduğu resmini çiziyor. Locke'un teorisi, fikri mülkiyet ve mülkiyet olarak bilgi konusundaki tartışmalarda bir başlangıç noktası ve temel bir referans olarak kullanılmıştır. Bakınız. Bölüm 6'daki, e-postalardaki mülkiyet. Bu kitap bunu belirli dijital varlıklardaki mülkiyeti haklı gösterebilecek teorilerden biri olarak kullanacak c. Kişilik teorisi. Mülkiyeti meşrulaştıran kişilik, kişilik, teorileri, Hegel'in mülkiyeti kişiliğin bir uzantısı olarak kavramasından kaynaklanmıştır. Bu, kişiliğin, özgür irade açısından anlaşılan, şeylerin dış alanıyla ilişkisidir. Ayrıca, kişinin fikir olarak var olabilmesi için özgürlüğünü dış alana tercüme etmesi gerekir. Dahası, gelişimin her aşamasında özgür irade, Dış sallaştırılmış bir şeyde somutlaşır ve şeylerin iradesi olmadığı için mutlak bir sahiplenme hakkı vardır. Dolayısıyla vasiyeti olan bir kişinin, vasiyeti olmadığı kabul edilen bir şeyi tahsis etme ve kullanımını belirleme hakkı vardır. Bu, ilk ödenekle ilgilidir. Onu sahiplenmek isteyen takip eden kişi, bir şeye sahip olan başka bir kişinin iradesiyle karşı karşıya kalır. Ancak Hegel, teorisinde bir eksiklik olan, ne tür mülkiyetlerin var olması gerektiğini belirtmedi. Modern kişilik teorileri temel olarak kişilik ve insan haklarına odaklanmakta, özellik, özgürlük, kimlik ve mahremiyetin mülkiyet hakları olmadan etkili bir şekilde korunamayacak değerler olduğunu öne sürmektedir, başka bir deyişle, bu değerler doğası gereği mülkiyet çıkarlarıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, Munzer'in belirttiği gibi kişilik teorisyenleri, geniş bir yelpazedeki çıkarları ilerletmek ve insanlığın gelişmesini teşvik etmek için tanınması gereken özel mülkiyet haklarını savunurlar. Bu ilgi alanlarını gönül rahatlığı, mahremiyet, kendine güven, kendini gerçekleştirme, sosyal bir varlık ve birey olarak, güvenlik ve boş zaman, sorumluluk, kimlik, vatandaşlık ve yardımseverlik olarak özetliyor. Modern kişilik teorileri kümesinde en önemli ve etkili olanlardan biri Radin'in kişilik teorisidir. Radin, mülkiyetin kişiliğin gelişimi için önemli bir araç olduğunu ve bu nedenle kişinin kendi tanımına inanılmaz derecede yakın olan mülkün, örneğin evi, alyans, özel yasal korumaları hak ettiğini savunarak mülkiyeti takas edilebilir ve kişisel olarak sınıflandırır. Ve diğer mülkiyet haklarına göre öncelik, ancak eleştirmenler, onun teorisinin eksikliğinin, Radin'in yalnızca özerk benliğe, bireysel gelişime değinmesi ve mülkiyet ve kişisel gelişimin ilişkisel, kişiler arası yönü hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmaması olduğunu öne sürüyorlar. Bu teori aynı zamanda bilginin ve dijital varlıkların mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceğine dair tartışmalarında önemli bir temelini oluşturuyor. Ayrıca, bölüm 3'te incelenen özellik ve mahremiyet teorileriyle yakından bağlantılıdır ve burada daha fazla değinilecektir. 2- 4 Son Açıklamalar Sonuç olarak, bir nesnenin veya olgunun mülkiyet olarak kabul edilmesi, hak sahibine bazı genel faydalar sağlar. Bu avantajlar arasında, bir sözleşmenin yalnızca taraflar arasında değil, tüm dünyaya karşı aynı etkisi, mülkiyete uygulanabilir çareler, ve daha da önemlisi, ölümün ardından bulaşma olasılığı, yukarıda tartışılan çekincelerle birlikte. Son unsurla ilgili olarak, eğer bir ortam, yukarıda belirtilen kurallara göre kesinlikle kişisel olan veya ölüm halinde aktarımı açıkça yasaklayan sözleşmelerle, örneğin, internet geliştiricilerinin ve hizmet sağlayıcılarının hizmet koşulları, kapsamlı bir şekilde düzenleniyorsa, bunlar ölüm halinde iletilemez. Dolayısıyla sosyal ve ekonomik değeri ölümde bulaşmayı arzu edecek düzeyde ise mal rejimi daha uygun olacaktır. Ancak bu, bireysel dijital varlıkların doğası ve değerinin tartışıldığı sonraki bölümlerdeki bulgulara bağlı olarak geçici bir sonuçtur. Her bölüm, dijital varlıkların mülk olarak kabul edilebileceği ve dolayısıyla ölümle birlikte diğer herhangi bir mülkiyet türü gibi genel olarak aktarılabileceği yönündeki öneriyi ya onaylayacak ya da reddedecektir. Geçici olarak, yeni mülkiyet biçimlerinin, mülkiyet hakları paketi teorisine dayanan bazı İngiliz kategorilerine, eylemdeki seçimler, daha kolay uyabileceği sonucuna varabiliriz. Bununla birlikte, İngiliz hukukunda kişisel mülkiyetin 1885'teki katı sınıflandırmasına, Colonial Bank ve Evini, rağmen, birçok yazar, medeni hukuktan farklı olarak, ortak hukuk mülkiyetinin genişletilebileceğini ve yeni kategorilerin dahil edilebileceğini savunacaktır. Lord Wilberforce bunu önceki bölümde alıntılanan National Provincial Bank Ltd. ve Ainsworth beyanında desteklemektedir. Ayrıca, Bolun haklı olarak belirttiği gibi, İngiliz hukukunda mülkiyet birliği ilkesinin olmayışı, mülkiyetin sınırlayıcı tanımlarının olmayışı ve mülkiyete ilişkin haklar bütünü kavramı, İngiliz hukukunu liberal hale getirmekte ve mülkiyet haklarının avukatlar tarafından manipülasyonuna ve parçalanmaya yatkın hale getirmektedir. Bununla birlikte, mahkemelerin geçen yüzyılda yeni mülkiyet biçimleri yaratmayı reddetmesi nedeniyle günümüzde teori artık gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra bölüm 6'da daha ayrıntılı olarak tartışılacak olan İngilizce gizli bilgi örneğine ek olarak elektrik de vardır. İngiliz hukukunda mülkiyet olarak tanınan, bu bölümün başındaki tartışmaya bakınız, eylemdeki seçimler için tam mülkiyet haklarının yasal olarak tanınması bile, bu mülkün somut olmaması nedeniyle reddedilmiştir. Bu nedenle, OBGLTD Allen davasında Lordlar Kamerası 3 bölü 2 çoğunlukla, dönüşüm haksız fiilinin menkul kıymetler dışında herhangi bir şeye uygulanmasını reddetti. Ancak bazı eyaletlerdeki mahkemelerin bu geleneksel görüşü terk ettiği ve bazı bilgilerin, örneğin yeni haberler, ticari sırlar, mülkiyet olarak kabul edildiği ABD'de durum böyle değildir. Bu gelişme bölüm 6'da daha detaylı tartışılacaktır. Bu bölümde sunulan mülkiyet teorileri, doktrin hukukunun dijital varlıkların mülkiyet durumunu destekleyip desteklemediğini ve teori, politika ve etiğin bu tür varlıklarda mülkiyetin tanınması gerektiğini önerip önermediğini analiz etmek için her vaka çalışması bölümünde sistematik olarak incelenecektir. 3. Teorik destekler, özellik, ölüme bağlılık özgürlüğü ve ölüm sonrası gizlilik. Bu bölümde kitabın temel dayanak değeri olan özellik ve bunun ölüm sonrası mahremiyet kavramıyla ilişkisi incelenmektedir. Bu analiz, bu dijital varlıklardaki kişisel verilerin ve gizlilik sorunlarının yaygınlığı nedeniyle e-postalar ve sosyal ağlarla ilgili örnek olay incelemeleriyle alakalı olacaktır. Analiz aynı zamanda diğer son derece kişisel dijital varlıklara, dijital mirasın herhangi bir yönüne de uygulanabilir ve doğası gereği, benliğimiz, kim olduğumuz veya floridinin ifadesiyle, bilgisel bedenimiz ile ilgili olan kalıntılara uygulanabilir. Ölüm sonrası mahremiyet konusu, oyunlar ve sanal dünyalarla daha az alakalıdır çünkü oyuncular genellikle hayali kimlikler alırlar ve kişisel verilerini ve buradaki gerçek hayattaki kimlikleri paylaşmazlar. Ayrıca sanal para birimleri gibi yüksek parasal varlıklarla da daha az alakalıdır. Önceki çalışmalarımda, ölüm sonrası mahremiyetin ve daha sonra ölüm sonrası mahremiyetin teorisi ve yasasının temellerini oluşturdum. Bu bölümdeki tartışma bu temelleri pekiştirecek ve özellik, mahremiyet ve veri koruma dahil ilgili tüm kavramların analizini derinleştirecektir. Bölüm 1'de tartışıldığı gibi, çeşitli paydaşlar bu kitaptaki konular ve analizlerle ilgilenmektedir, kullanıcılar, aileler, hizmet sağlayıcılar, arkadaşlar, toplum, İlgi alanları arasındaki seçimler göz önüne alındığında, Dijital varlıkların mülkiyet statüsünün tanınmasına yönelik hem doktrinsel hukuk hem de teorik gerekçeler her zaman net bir cevap vermemektedir. Bu nedenle normatif bir duruş sergiliyorum ve bu durumda kullanıcının çıkarlarını aileleri veya aracıları üzerinde savunuyorum. Bunun nedeni, ölüm sonrası mahremiyetin keşfinde görüldüğü gibi, özelliğin bu alanda hukukun gelişimini yönlendiren anahtar kavram olarak öne sürülmesidir. Eş zamanlı olarak teknoloji pazarının, Google etkin olmayan hesap yöneticisi veya Facebook Legacy Contact aracılığıyla bu tür bir özelliği sağlama konusunda net bir isteği var. Ayrıca, ABD Tek Düzen Hukuk Komisyonu'nun bu alanda çalışması ve Avrupa'daki bazı veri koruma mevzuatı, ölüm sonrası mahremiyetin daha fazla tanınmasına yönelik önemli bir politika hamlesini göstermektedir. İlerleyen bölümlerde analiz edilen dijital varlıklardan birinin mülkiyet olarak kabul edilebilmesi durumunda cevabın açık olduğunu ve bunların ölüm halinde aktarılabileceğini iddia ediyorum. Tersine, eğer bu sonuç belirlenemezse kullanıcının çıkarları ve özertliği karşılanamayabilir. Bu gibi durumlarda kanunda reform yapılması gerekebilir. İdeal olarak, bu reform ölüm sonrası kontrolü geliştirecek ve kullanıcı seçimini ve özertliğini teşvik edecek adımları atacaktır. Sonuç olarak, varlıkların her biri önceki bölümde ve burada ortaya konulan arka plana göre analiz edilecek ve eğer bir varlık, mülkiyetin doktrinsel ve normatif yönlerini karşılamıyorsa, o zaman ölüm sonrası mahremiyetin bir amaç olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemeyi amaçlayacağım. Bu varlıklar üzerinde korumayı, kullanıcı seçimini ve kontrolü mümkün kılan bir araç. Kitap, bulgularını ve reform önerilerini, Çevrim içi kullanıcı özerkliği ve mahremiyetinin tanınması ve güçlendirilmesi gerektiği önerisine dayandırıyor. Özellikle önerilen kanun hukuk piyasa çözümleri ve ölüm sonrası mahremiyet kavramının sağlam temeli özerkliğe dayanmaktadır. Ölüm sonrası mahremiyet (PMP), kişinin özerkliğinin bir yönü olarak mahremiyet anlayışına dayanır. Buradaki öneri, özerkliğin prensibte ölümün ötesine geçmesi ve bireylerin ölümden sonra mahremiyetlerini kimliklerini, kişisel verilerini kontrol etmelerine izin vermesi gerektiğidir. PMP, hukuk biliminde daha yeni bir olgudur ve bu nedenle, onu önceki bölümdeki esas olarak teorik analizin aksine, doktrinsel bir bakış açısıyla da tartışacağız. Bu yaklaşım, yasal olarak tanınması için teorik temellerini, yani özellik ve doktrinsel argümanları, yani kişisel verilerin korunması, ölüme bağlı özgürlük, kapsayan PMP'nin bütünsel bir kavramsallaştırılmasına olanak sağlayacaktır. Bu teorinin başlangıç noktasıdır. Daha sonra ek felsefi, sosyolojik ve hukuki argümanlar kullanılarak geliştirilecek ve daha önce, ölüm sonrası mahremiyet olarak adlandırdığım şeye evrilecektir. Bu olgu, merhumun deepfake'lerinin ve chatbot'larının oluşturulması ve paylaşılması da dahil olmak üzere daha yeni teknolojik gelişmelerden bazılarını açıklamaya yardımcı oluyor. PMP, yani ölülerin mahremiyet hakları, veraset hukuku veya mahremiyet literatüründe tanınan bir teknik terim veya kategori değildir. Edwards ve Harbinja bunu, bir kişinin ölümden sonra itibarına, haysiyetine, bütünlüğüne, sırlarına veya hatırasına ne olacağını koruma ve kontrol etme hakkı, olarak kavramsallaştırıyor. PMP Psikoloji, danışmanlık, antropoloji ve diğer beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde tanınan bir olgudur. Bununla birlikte, Edwards ve Harbincanın da belirttiği gibi, bu kavram hukuk biliminde çok az ilgi görmüş veya hiç görmemiştir. Edwards, Harbinja ve McCollick, özellikle kişisel ve mahrem bir karaktere sahip olan ve aynı zamanda hacimli olan dijital varlıkların yaratılması, paylaşılması ve edinilmesindeki artış nedeniyle bunun kamu ve akademik hukuk açısından uygun bir konu olduğunu savunuyorlar. Paylaşılabilir, yok edilmesi zor ve mevcut mülkiyet hakları yasal normları kapsamında sınıflandırılması zor. Analizin temellerini oluşturmak için öncelikle en önemli özellik teorilerine kısaca göz atacağız. Bu teoriler daha sonra mahremiyet kavramlarıyla ilişkili olarak tartışılacak ve temel amaç iki kavram arasındaki bağlantıyı yeniden belirlemek ve ardından bunu ölüm sonrası mahremiyet kavramıyla ilişkilendirmektir. Burada ve kitap boyunca özertliğin ölüm durumunda, diğerlerinin yanı sıra, ölüm sonrası mahremiyet şeklinde daha da genişletilmesi gerektiği tartışılıyor. Bu iddiayı desteklemek için yapılan benzetme, vasiyet özgürlüğü benzetmesidir. Bu kavram, kişinin ölümü halinde mal varlığının vasiyet yoluyla elden çıkarılması yoluyla özerkliğinin genişletilmesini ifade etmektedir. 3- Bir özerkliğin kısa bir kavramsallaştırılması. Özerkliğin de mülkiyet gibi tanımlanması zordur ve farklı felsefi, etik, hukuki ve diğer teorilere dayalı olarak çeşitli anlamlar ve kavramlar alır. Özerklik teorileri hem deist hem de seküler etik duruşlardan, haklara ilişkin irade ve çıkar teorilerinden, doğal hukuktan ve onun karşıt görüşlerinden yararlanır ve özerkliği özgürlük, haysiyet, kendini gerçekleştirme, sosyal sözleşme, kamu yararı ve ahlakla ilişkili olarak açıklar. Özerklik kavramlarına kısaca ve bu tartışmanın bu bölümün ilerleyen kısımlarında mahremiyet ve ölüm sonrası mahremiyet analizinde ne ölçüde kullanılabileceğine bakacağız. Özerkliğin etimolojisi Yunanca otos, benlik, ve nomos, kural veya yasa, kelimelerine dayanmaktadır. Terimin dilsel anlamına benzer bir tanım, özerkliğin ideali özerk yaşamın idealidir, diyen Raz tarafından yapılmıştır, kişinin kendi hayatının yaratıcısı ya da yazarı olması ya da özerkliğin kendini yönetme, kendi kaderini tayin etme ve kendi kendine egemenlik imajlarını çağrıştırdığını savunan Rao. Çoğu klasik düşünür bu kavramı özgürlükle, ahlakla, kişilikle, haysiyetle ve diğer değerlerle ilişkilendirerek araştırır. Bu kitap, Kant'ın çalışmalarında ve Kant'ın biliminde kullanıldığı şekliyle, ahlaki özerkliğe, değil, kişisel özerkliğe odaklanıyor. Ancak yine de öncelikle Kant'ın teorisine değinmek gerekiyor çünkü onun özerklik tartışması tüm zamanların en kapsamlı ve etkili tartışmalarından biridir. Kant'ın özerkliği etikle yakından bağlantılıdır ve Batı ahlakının 18. yüzyıldaki devrimci düşüncesini temsil eder. Onun teorisi hala oldukça etkilidir ve etik konusundaki çağdaş bilimsel tartışmalar için bir odak noktası oluşturmaktadır. Kant'ın ahlakı öz yönetim ve özerkliğe dayanmaktadır. Kant'a göre insan rasyoneldir, özerktir, kendi kendini yönetebilir ve ahlak yasasını kendisi koyar. Kendi iradesiyle yaptığı bu eylem, ahlaki yasaya itaat etmenin bir ön koşuludur. Kant'a göre, iyi olacak olan herhangi bir irade, eğer evrensel ve karşılıklı olarak alınırsa, kendisini iptal etmemelidir. Kant ayrıca birey ile genel kamu iradesi arasındaki ilişkiyi de tartışmış ve bir eylemin genel iradeden kaynaklanıyorsa ahlaki açıdan adil olduğunu savunmuştur. Ayrıca bu iki irade arasındaki ilişkileri açıklarken, Güçler ve duyarlılıklar bütününün özgür iradeye tabi olmasından, kaynaklanan iç mükemmelliğe atıfta bulunur. Sözünü, ilişkiyi özetleyen bir cümleyle bitiriyor, bu irade hem salt özel iradeyi hem de genel iradeyi içerir veya insan, genel iradeyle doğrudan uyum içinde kendini gözlemler. Daha sonraki çalışmalarında Kant teorisini geliştiriyor ve iki ilkeyi tanıtıyor, reşt Spflihten hukukun görevlerini yönetmek ve erdem görevleri erdem veya ahlak görevlerini yönetmek. İlk ilke, insanların yalnızca, herkesin iradesinin özgürlüğünün evrensel bir yasaya uygun olarak herkesin özgürlüğüyle bir arada var olmasına, izin verecek şekilde dışsal olarak hareket etmesini zorunlu kılar. İkinci ilke, herkes için evrensel bir yasa olabilecek bir amaçlar ilkesine göre hareket etmemiz, gerektiği anlamına gelir ve bu amaçlar bizim mükemmelliğimiz ve başkalarının mutluluğudur. Bu ilke aynı zamanda Kant'ın kategorik zorunluluğu olarak da bilinir. Son olarak Kant, birinin hakkı olan eylemlerin zorlama yoluyla elde edilebileceğine, amaçların ve erdemlerin benimsenmesinin ise özgür seçimden kaynaklanması gerektiğine inanır. Mülkiyet teorileri üzerine yapılan tartışmalarda incelenen düşünürlerin çalışmalarına da onların özellik anlayışları açısından bakılacaktır. Kant gibi John Locke da ahlak ve özgür irade üzerine düşünür. Ona göre irade bir eyleme karar verme gücüdür ve irademiz ancak iyi ya da kötünün tehlikede olduğunu düşündüğümüzde devreye girer. Ona göre istemek, bir eylemi yokluğuna tercih etmektir. Bentham ayrıca, bir önceki bölümde mülkiyet bağlamında incelenen, en büyük mutluluk ilkesine ilişkin faydacı yazısı bağlamında irade ve özellikten de söz ediyor. Bentham'a göre görev ve çıkar arasındaki ayrılığın üstesinden eylemlerimizde gelmeliyiz. Bu, mevzuatın kendi çıkarımıza olduğunu açıklığa kavuşturması halinde, ahlaki açıdan sağlam hedeflerin peşinde koşacağımız anlamına gelir. Bölüm 2'de belirtildiği gibi, bazı mülkiyet teorileri, mülkiyet kavramını meşrulaştırma çabalarında özertliğe ve özgür iradeye atıfta bulunur. Örneğin Hegel mülkiyeti kişiliğin ve kişinin özgür iradesinin bir uzantısı olarak anlar. Ona göre mülkiyet, kişiliğin, özgür irade açısından anlaşılan, şeylerin dış alanıyla ilişkisidir. Ayrıca insanın fikir olarak var olabilmesi için özgürlüğünü dış alana tercüme etmesi gerekir.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 Radin bu argümanlarını özerk benlik ve bireysel gelişim yani özellik kavramına dayandırıyor. Çağdaş hukukçular özellik kavramını klasik özgürlük kavramına dayalı olarak kullanmaktadırlar. Bu nedenle özellik, John Stuart Mill'in örneğin Özgürlük Üzerine adlı klasik eserinde ifade edilen teorisine dayandırılabilir, burada Mill şunu savunur. Bu adı hak eden tek özgürlük, kendi iyiliğimizin peşinden kendi yolumuzla gitmektir. Her biri, ister bedensel, ister zihinsel ve ruhsal olsun, kendi sağlığının uygun koruyucusudur. İnsanoğlu, her birini diğerlerine iyi görünen bir şekilde yaşamaya zorlamaktan ziyade, kendilerine iyi gelen bir şekilde yaşamak için birbirlerine acı çekerek daha fazla kazanç elde eder. Raz ve Rawls bu argüman çizgisini takip ediyor ve bireyi, bir dereceye kadar kontrol ve mutluluğa ve iyi yaşama götüren kendi hayatının yazarı olarak vurguluyor. Raz'a göre özerk kişi, kendi yaşamının, kısmi, yazarı olan, kişidir ve özellik de, iyi yaşamın kurucu unsurudur. Bu nedenle, birçok klasik ve çağdaş batılı filozof ve sosyal teorisyen, özelliği merkezi değerlerden biri ve kendi etik ve sosyal teorilerinin temeli olarak görmektedir. Bu kitap literatüre dayanıyor ve sonuç bölümünde önerilen çözümleri ve normatif duruşunu haklı çıkarmak için özertlik ile mahremiyet arasındaki ilişkiyi daha da araştırıyor. Bu kitabın argümanlarını desteklemek için kullanılan özertlik kavramları, Hegel, Mill, Bentham, Raz, Rawls, Rao ve diğerlerinin çalışmalarında açıklandığı gibi kişisel özertlik kavramlarıdır. Bunun nedeni, bu kitabın ana odak noktasının birey yani kullanıcı olması ve son bölümde tekrar döneceğimiz potansiyel olarak çatışan kamu çıkarına rağmen, ilk etapta onların çıkarlarının geliştirilmesidir. 3- İki Özerklik ve Gizlilik Pek çok yazar özerklik ve mahremiyetin birbirinden ayrılamaz olduğunu düşünüyor ve özerkliği mahremiyet kavram ve tanımlarının yapı taşı olarak kullanıyor. Örneğin Ortiz, mahremiyetin, bireysel özertliğin kapsamını ve sınırlarını, tanımladığını ve mahremiyet ile mülkiyet arasında bağlantı kurduğunu ileri sürüyor. Mülkiyet, nesneler ve fiziksel alan üzerindeki hakimiyet anlamına gelen özertliği içerirken, mahremiyet kişinin kendisi üzerindeki hakimiyetini temsil eder. Henkin, Radinin ikinci. Bölümde tartışılan ve yukarıda bahsedilen mülkiyet ve kişilik teorisiyle yakından ilgili olan benzer bir görüş öne sürdü. Mahremiyet, özerklik, haysiyet ve kişiliğe ilişkin zengin bir bilim, benzer bağlantılar ve ilişkiler kurar. Birleşik Krallık'taki son gizlilik bursu da benzer bir argümanı takip ediyor. Örneğin Bernal, yaklaşımını Raz ve Raul'un özerklik anlayışlarına dayandırarak, mahremiyetin özertliğin önemli bir koruyucusu olduğunu savunuyor. Nissenbaum ve Solov gibi önde gelen ABD gizlilik teorisyenlerinden bazıları da gizlilik ve özertlik arasındaki ilişkiyi tartışarak tartışmayı dijital ortama taşıyor. Nissenbaum'a göre mahremiyet, bizi incelemenin ve onaylamanın veya onaylamamanın boğucu etkilerinden kurtaran, Düşünce ve düşüncede özellik ve özgürlüğün geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyen bir ortama katkıda bulunan, kişinin kişiliği ve mahremiyeti üzerindeki özelliğin bir yönüdür. Aksiyon, Nissenbaum ayrıca mahremiyetin etkili seçimler yapmak ve bunları takip etmek için gerekli olduğunu ve bunun da yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi özelliğin önemli bir yönü olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle sonuçta mahremiyet de özerklik ve mülkiyet kadar kontrolle ilgilidir. Benzer şekilde Rosen daha da radikal bir, negatif özgürlük olarak mahremiyet duruşunu benimsiyor. Öte yandan Cohen, postmodernist eleştiriye veya sosyal inşacılığa dikkat çekerek, bu liberal özerk benlik anlayışının bir eleştirisini sunuyor ve, Toplumsal şekillendirmenin her yerde olduğu ve özgürlüğün olduğu bir dünyada, mahremiyetin daha incelikli bir teorik açıklaması için çağrıda bulunuyor. Her zaman bir derece meselesidir. Cohen son dönemdeki bazı çalışmalarında da bu yaklaşımları şiddetle eleştirmektedir. Schwartz, mahremiyete olumlu bir özgürlük yaklaşımıyla bakan akademisyenler grubuna dahil olup, kişinin yeteneklerinin geliştirilebilmesi ve uzun vadeli daha iyi seçimler yapabilmesi için günlük özerklik ve mahremiyet üzerinde kısıtlamalar olması gerektiğini savunuyor. Bu, özerkliği mahremiyetin özü olarak kabul eden ve özerk benliğin özü üzerindeki toplumsal etkilerden dolayı dışarıdan yetkilendirme ve koruma gerektiren, kurucu mahremiyet, düşünce okulu olarak bilinir. Ayrıca akademisyenler kolektif ve toplumsal çıkarları, refahı ve güvenliği bireysel özertlik ve mahremiyetin önüne koyarlar. Regan, Rao ve Bennet ve Raap mahremiyetin eşitliği teşvik ettiğini savunurken Solow mahremiyetin günlük deneyimlerle bağlantılı birçok bireysel ve kolektif amaca hizmet ettiğini savunuyor. Özerkliğin bir uzantısı olarak mahremiyet kavramlarına dayanarak Bernal, İnternet mahremiyet hakları kavramını önerdi ve bunların özellik temellerini yeniden ortaya koydu. Özerkliğimizi korumak, çevrim içi ortamda başımıza gelenler, çevrim içi gördüklerimiz, hakkımızda ve bizim için hangi kararların alındığı üzerinde etki sahibi olmak için, çevrim içi verilerimiz üzerinde korumaya sahip olmamız gerekir. Bu, hakkımızda verilerin nasıl toplandığı, bu verilerin nasıl kullanıldığı, bu verileri kimin tutabileceği ve benzeri konularda koruma anlamına gelir. Bunu başarmak için Bernal, diğerlerinin yanı sıra, çevrimiçi içi olarak unutulma hakkının aksine, silme hakkı kavramını desteklemektedir. Bernal'a göre, kişisel verileri silme hakkının özü basittir, varsayılan konum, kişilerin kişisel verilerini sildirebilmesi olmalıdır. Spesifik olarak, verilerinin silinmesini isteyen kişinin bu silme işlemini haklı çıkarmasını sağlamak yerine, bu verileri elinde tutmaya devam etmek isteyenlerin bunu gerekçelendirmeleri gerekir. Bernal ayrıca silme hakkını ifade özgürlüğü, güvenlik ve diğer bireysel ve kamusal çıkarlarla bağdaştırmak için istisnalar da getiriyor. Onun internet mahremiyet haklarına ilişkin anlayışı esas olarak dijital mahremiyetin en önemli yönlerinden biri olan bilgi mahremiyetiyle ilgilidir. Bu kitabın sonuç bölümünde öne sürülen çözümler, Bernal'in önerilerini temel alıyor ve sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak tartışılan ölüm sonrası gizlilik çıkarlarına rağmen, ölüm sonrası silme hakkını genişletiyor. 3- İki Ölüm Sonrası Gizlilik a. Erken teori, ölüme bağlılık özgürlüğü ve PMP. Ölüm sonrası mahremiyet kavramı daha önceki araştırmalarımda oluşturulmuştu. Bu, özelliğin prensipte ölümün ötesine geçmesi gerektiği, bireylerin ölüm sonrası mülkiyet kontrollerine benzer şekilde, ölüm sonrası gizlilik, kimlik, kişisel verilerini kontrol etmelerine izin vermesi gerektiği anlamına gelir. Yasal aileler, vasiyet özgürlüğünün anlamı ve sınırları konusunda ortak bir anlayışa sahip değiller. Miras hukukuna ilişkin karşılaştırmalı akademik tartışmalarda, bir kavram olarak vasiyet özgürlüğünün sivil sistemlerde ortak hukuk ülkelerine göre çok daha sınırlı olduğu yaygın bir bilgidir. Pratik olarak sınırsız olan vasiyet etme özgürlüğü, Yukarıdaki bölümde incelenen özgürlük ve özertlik etrafında dönen liberal, bırakınız yapsınlar ekonomik ve sosyal düşünceden kaynaklanan ortak hukukta dokunulmaz kabul edilir. Vasiyet özgürlüğünü açıkça destekleyen düşünürlerin örnekleri arasında Bentham, Mill ve Locke yer alır. Örneğin Blackstone, vasiyetlerin, toplumun barışı için gerekli olduğunu ve vasiyet özgürlüğünün bir, özgürlük ilkesi olduğunu savunuyor. Ölüme bağlı özgürlüğün, mülkiyetle ilgili olarak 18. yüzyıl liberal düşüncesini kristalleştirdiği ve kendi kendini gerçekleştirmenin bir yolu olarak görüldüğü söylendi. İçtihat hukuku da benzer duruşlar geliştirmiştir. Örneğin, Cockburn C.J. 1870 tarihli Bank ve Goodfellow davasında şunu gözlemlemiştir. Her uygar halkın hukuku, mülk sahibine, Son vasiyetine göre, etkilerin kime ait olacağını tamamen veya kısmen belirleme hakkını verir. Arkasında bırakırsa geçer. Sivil ülkelerde bu ilke, bazı aile üyelerine vasiyetçinin mirasının bir kısmı üzerinde vazgeçilmez haklar tanıyan zorunlu miras kavramıyla önemli ölçüde sınırlıdır. Ölüme bağlı özgürlük ilkesinin sınırlandırılmasının gerekçeleri, kuşaklar arası dayanışmayı savunan etik, felsefi ve doğal hukuk düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Vasiyet özgürlüğüne başka bir açıdan, daha bireysel ve kişisel açıdan bakıldığında, bazı yazarlar vasiyet özgürlüğünün vasiyet sahibinin kişilik haklarının bir yönü olduğunu ileri sürmektedir. Bu itibarla bir kişiden ayrılamaz, başkasına devredilemez veya devredilemez. Benzer şekilde diğerleri, vasiyet özgürlüğünü, bireyin özgürleşmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan özelliğin tezahürü olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla bu görüşleri paylaşıyor ve vasiyet özgürlüğünü başka bir kişilik hakkı olarak görüyorsak, genel olarak kişilik haklarına daha fazla koruma sağlayan ülkelerin, örneğin Almanya, vasiyet özgürlüğünü daha fazla kısıtlaması biraz tuhaf görünebilir. Bunun tersine, kişilik haklarına daha az koruma sağladığı iddia edilen ülkeler, örneğin Birleşik Krallık ve ABD eyaletleri, ifade özgürlüğüne daha fazla değer veriyor ve onu koruyor. Bu sonuç, kişilik tartışmalarına biraz yer vererek, ortak hukuk ülkelerindeki sınırsız vasiyet özgürlüğünü, açıklamada bizi yalnızca ekonomik ve piyasa mantığına geri getirebilir. Aynı doğrultuda, sivil ülkeler de benzer ekonomik ve sosyal nedenlerle ifade özgürlüğünü sınırlandırıyor ve kişilik hakları argümanlarını bir kenara bırakıyor. Bu genel kavramı ölüm sonrası özertlik ve PMP ile ilişkilendirmek için tanıklık özgürlüğünü kısaca tanımladık. Ancak bu bölümde, kavramsal karşılaştırmalar bölümün odak noktası olduğundan, vasiyet özgürlüğünü çevreleyen yasalarla ilgili ayrıntılar araştırılmıştır. Bu kitapta öne sürülen argüman, tanıklık özgürlüğünün, dijital varlıkların çoğunlukla bilgi ve kişisel veri içeriğinden oluştuğu çevrim içi ortama tercüme edilmesi gerektiğidir. Bu varlıklar, çevrim dışı varlıkların ve servetin karşılığıdır. Bu nedenle birey, çevrim içi ortamda özertliğini kullanabilmeli ve ölüm halinde varlıklarına ne olacağına karar verebilmelidir. Bentham'ın, otomatik simge, tanımında belirttiği gibi, her insan, kendisinin en iyi biyografi yazarıdır. Bu öneriye katılıyorum ve bunu dijital varlıklarla ilgili olarak daha da geliştiriyorum. Ölüm sonrasında mahremiyetin genişletilmesine, Edwards ve Harbincan'ın tespit ettiği gibi hali hazırda uzatılmamış olan, ilişkin en belirgin itirazlardan biri, hukuki hayatın ölümle sona ermesi ve tüzel kişiliğin varlığının sona ermesidir. Ancak Naffayne göre tüzel kişilik görecelidir ve hukuk dalından hukuk dalına, hukuk ailesinden hukuk ailesine farklılık gösterir. Tüzel kişiliğin ne zaman öldüğüne dair net bir cevap yoktur. Ölüme bağlı özgürlük gibi bazı durumlarda tüzel kişilik, ölen kişinin ölümden önce ifade ettiği dileklerle servetini kontrol etmesine izin vererek zımlı olarak bile ölümün ötesine uzanır. Benzer şekilde Sims şunu gözlemliyor, ölüm. Bir insanı yasal haklar ve ödevler bütününden uzaklaştırsa da, bu, gerçekte, onun mülkünün devri üzerindeki kontrolünün sona erdiği anlamına gelmez. Tüzel kişi olmayabilir ama kanun hala onun ölü elinin kontrol etmesine izin veriyor. Tur, tüzel kişiliğin tanımı ve ölümle sonuçlanması konusunu daha da eleştirerek, elimizde bile olmadığını ileri sürüyor, bir tüzel kişiliğin ne zaman ortaya çıktığına veya varlığının ne zaman sona erdiğine ilişkin net bir fikir. Fiziksel ölümü, fiziksel olarak ölen kişinin mülkünün tasarrufunu kontrol etmeye çalıştığı yasal bir iradenin varlığından başka bir neden olmasa bile, yasal yaşamın sona ermesi olarak görmemeliyiz. Bu argüman ayrıca Hegel'in ve Radin'in kişilik mülkiyet teorileriyle de ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla eğer mülkiyet, bireyin kişiliğinin bir uzantısı ve gelişmesinin gerekli bir ön koşulu ise, o zaman bu kişilik, tıpkı mülkiyet gibi, bir irade yoluyla ölümün ötesine geçer. Manevi haklar bu argümana daha fazla destek sağlar. Tehlif hakkının kişisel bir yönü olarak, manevi haklar, yaratıcının ölümü halinde, ekonomik haklar devam ettiği sürece sürekli olarak, örneğin Fransa, veya bu haklardan feragat etme seçeneğiyle birlikte daha kısa bir süre için, örneğin Birleşik Krallık ve ABD, devam eder. Bu kanıt, kişiliğin haysiyet, bütünlük ve özellik gibi yönlerinin, Fransa'da olduğu gibi bazen sınırsız bir süre boyunca ölümden sonra bile hayatta kaldığı önermesini bir kez daha desteklemektedir. Bu nedenle tüzel kişilik ölümün ötesine geçer ve mahremiyet de öyle olmalıdır. Kişilik, özertlik veya hafızanın ölümden sonra da devam ettiği diğer örnekler arasında defin, organ bağışı ve tıbbi gizlilik yer alır. Ben ve diğer etkili yazarlar bu örnekleri değerlendirdik, dolayısıyla bunları bu kitapta ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz. B. Diğer Etkili PMP Bursu PMP Bursu son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Bu kavramın yasal olarak tanınmasını savunanlar, PMP'ye yönelik en önemli itirazlardan bazılarını, yani konu eksikliğini ve zararın sorumlu doğasını ele almaya çalıştılar. PMP'nin tanınmasına karşı en güçlü argümanlardan bazıları, bireye fiilen zarar verilmediğine, yani ölen kişinin zarar görmesine veya incinemeyeceğine atıfta bulunur. Yukarıdaki analiz bu iddiayı reddediyor ve kişinin mülkünü miras bırakma seçeneğiyle bir benzetme yapıyor. Benzer bir argümanı takip edersek, ölen kişi, tahsisten zarar görmeyecekleri için, ölüm halinde mallarına ne olacağına karar vermekle ilgilenmemelidir. Burada ileri sürülen çıkarlar, servetin dağıtımında yalnızca aile ve toplum çıkarları değildir, zira vasiyet özgürlüğü çoğu sistemde, mirasçıların veya toplumun çıkarları veya arzularıyla uyumlu olmasa bile, az veya çok derecede desteklenmektedir. Kullanıcıların ölümlerinden sonra ne olacağına dair ilgileri olduğunu ve çevrim içi olarak ifşa edilen kişisel verilerin önemi ve hacmi ile dijital varlıkların yaratmadaki önemi nedeniyle dijital alanda bu ilginin geleneksel dünyaya göre daha önemli olduğunu belirttim. Kişinin çevrim içi kimliği bu nedenle, gerçek dünyadaki mülkiyetle ilgili olarak ölüme bağlı özgürlükle ilgili benzer kavramların dijital varlıklar için çevrim içi ortamlarda da geliştirilmesi gerektiğini savundum. PMP zararı, Davey tarafından ileri sürülen faydalı bir analizin konusu olmuştur. Davey uzun süredir devam eden prensip yasasına ve bilgi eksikliği ve öznellik nedeniyle ölülere zarar verilemeyeceği teorisine bakıyor. Davey'e göre, aslında, ölülere, herhangi bir zarar gelmesine gerek yok ve bilgi eksikliği bir sorun değil, zira ölüm sırasında mahremiyetinin ihlal edilebileceği bilgisi nedeniyle hayattayken zarar yaşayanlara yöneliktir. Ek olarak Davey, ölüm sonrası mahremiyetin korunmasının ölüm kültürünü, sezgiyi ve güvenceleri etkileme kavramını takip ettiğini savunuyor. Davey daha sonra ölüm sonrası mahremiyet anlayışını geliştirmeye devam ediyor. Özetle Dewey, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinin sağladığı mahremiyet korumasının genişletilmesini önerdi ve PMP tanımını, kişinin ölümden sonra özel ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı olarak ortaya koydu. Davey, 8. maddenin bu şekilde genişletilmesinin, dijital çağda yoruma yönelik AIHM'nin teleolojik yaklaşımının kullanılması ve diğer bazı durumlarda 8. Maddenin kapsamının bir dereceye kadar genişletilmeye hazır olunması yoluyla elde edilebileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca bu uzantının, ilişkisel ölüm sonrası mahremiyeti de içermesi gerektiğini savunuyor. PMP'nin bu yönünü, yaşayan akrabalara ilişkin zarar ilkesi üzerine inşa ediyor ve yakın tarihli AİHM ve Birleşik Krallık içtihatlarından bazılarına atıfta bulunuyor, yakınların mahremiyet çıkarlarını etkileyen, Merhumla ilgili özel konuları da içeriyor. Dawei'in ileri sürdüğü AİHS'nin 8. maddesinin kapsamının genişletilmesi yönündeki öneriyi kabul ediyorum. Ölüm sonrası mahremiyet bilimi ve hukukunun gelişimine değerli bir katkıdır. Özellikle, ölüm kültürü, sezgi ve güvencelerin uygulanması fikri, argümanlarını, daha önceki çalışmalarımda da fark ettiğim ölüm sonrası mahremiyetin geçerli dayanakları olarak kabul ediyorum. Ayrıca ilişkisel ölüm sonrası mahremiyetin korunması konusunda da güçlü bir argüman olduğuna inanıyorum. Ancak Dawei'in teorisinin sınırlaması, PMP'nin ölüm öncesi kişi ve ölen kişinin hayatta kalan akrabaları olmasıdır. Bunlar konuyla ilgili olsa da yeterince ileri gitmiyorlar. Ölüm sonrası mahremiyet kavramını geliştirirken, ölen kişinin kendisinin, yani ölümsüz kişiliğinin ve bilgi bedeninin koruma konusu olabileceğini ve olması gerektiğini göstereceğim. Hayatta kalan akrabalarla ilgili olarak ilişkisel PMP'nin konuları da beyin çalışmasında daha ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu akrabaların kim olduğu, mirasçı mı, en yakın akraba mı, arkadaş mı olduğu belli değil. Biteler başka bir etkili teori öne sürdü. Gelecekte de var olması muhtemel olan çeşitli ölüm sonrası mevcudiyet biçimlerinin korunmasını, haklı çıkaracak bir teori geliştirmeyi amaçladı. Biteler böylece bir kişiye, dijital ikiz, bahşediyor ve bu ölüm sonrası dijital kişiye, öznelerin haklarının ve görevlerinin hayatta kalmasını veya yok olmasını yöneten yasal çerçevede uygun bir yer, verilmesi gerektiğini belirtiyor, 94 teorisinde, bu dijital kopya fiilen, ölüm öncesi sahibinin gizlilik haklarının devamının, taşıyıcısıdır. Tartışma, dijital kişiliğin internette yaşayan bir benzeri olmadan ezici bir şekilde kalıcı olması, nedeniyle, ölüm sonrası dijital kişiye, uygun yer, atfedilmesi gerektiği yönünde gelişiyor. Biteler, konu ve PMP'ye ilişkin böyle bir anlayışın mevcut yasanın ötesinde olduğunu kabul etmektedir. Ancak gelecekte, temel insan haklarının yaşayan insanların haklarıyla sınırlı kalmasına gerek kalmayacağını, savunuyor. Dawey, bu argümanları yararlı ve ileriye dönük olarak kabul ediyor ancak şunu ekliyor, temel insan haklarının, doğası değişmediği sürece, bunlar, onur ve özertliğin en üst düzeyde olduğu temel değerlere dayanmaktadır. Ayrıca Biteler'in argümanlarını da ikna edici buluyorum. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında ölüm sonrası bir katman ekliyorum. Bu alandaki daha yeni araştırmalar, ölüm sonrası mahremiyetin ampirik yönlerini araştırıyor. Ben de diğer şeylerin yanı sıra bireyler, avukatlar, şirketler ve düzenleyiciler, politika yapıcılar arasındaki PMP algılarını, tutumlarını ve uygulamalarını inceleyen, devam eden bir araştırma projesinin parçasıyım. Morse ve yakın Ampirik Araştırması, İsrailli internet kullanıcılarının dijital kalıntıları yönetme konusundaki yaklaşımlarına ve davranışlarına odaklanan örnek niteliğinde bir niceliksel içgörüyü temsil ediyor. Bu yazının yazıldığı sırada, ölümden sonra mahremiyet paradoksunun devam etmesine, yani insanların çevrim içi mahremiyetlerine duydukları ilgi ile onların çevrim içi mahremiyetleri arasındaki boşluğa odaklanarak, ölüm sonrası mahremiyet meselelerini doğrudan araştıran bu türden tek araştırmaydı. Gerçek davranış, yazarlar, kullanıcıların dijital kalıntılarını ve PMP'yi korumaya yönelik algıları, tercihleri ve eylemleri daha iyi anlamak için bir nüfus örneğini araştırdı. Bulgular, kullanıcıların ya dijital kalıntılarına tüm erişimi reddetmek istedikleri, ancak pratikte kısmi ya da tam gayri resmi erişimi etkinleştirdikleri veya bu içeriğin yalnızca bir kısmına izin vermek yerine tam erişimi etkinleştirmek istiyorlar. Araştırma, ölümünden sonra ortaya çıkan mahremiyet paradoksunun karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koyuyor. Bulgular, önemli ölçüde, tersine dönmüş bir ölüm sonrası mahremiyet paradoksunun varlığını gösteriyor. Bu durumda ölüme ilişkin kişisel verilerini sevdikleriyle paylaşmak isteyebilecek kullanıcıların tercihleri ve davranışları arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Ancak, bu isteklerin, çevrim içi platformların mevcut politikaları, yasal çerçevenin bulunmaması ve, kullanıcının, kendi bilgisiz eylemsizliği nedeniyle geçersiz kılınması muhtemeldir. Morse ve Birnek, dijital kalıntıların yönetiminin diğer bazı heyecan verici özelliklerine dikkat çekiyor. Örneğin, veri işleme sistemlerinden haberdar olan kullanıcılar için bile, kişinin dijital kalıntı haline gelecek kişisel verilerinin nasıl yönetileceği konusunda teknolojik bilgi eksikliği söz konusu olabilir. Dijital kalıntıları yönetmek için çevrim içi araçların mevcut olduğu durumlarda, bu kitabın ilerleyen kısımlarında gösterildiği gibi, Yazarlar kullanıcıların bunları etkinleştirme konusundaki isteksizliğinin, aynı zamanda kendi ölümlerini düşünme konusundaki isteksizliğinden de kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. Ölümü düşünme konusundaki isteksizlik, PMP araştırmalarında ve genel olarak ölüm çalışmalarında ortaya çıkmaya devam eden bir olgudur. Bu muhtemelen teknoloji şirketlerinin, ölümün reklamını yapmama, ve dijital mirasın elden çıkarılmasına yönelik hizmetleri konusunda yol gösterici ilkelerden biri olmuştur. Ancak bu hala anekdotsal bir argümandır. Dahası, Morse ve Birnek, kullanıcıların dijital kalıntıları hakkında karar verme yetkisine sahip olmaları gerektiğini ve bu nedenle, yukarıdan aşağıya, herkese uyan tek boyutlu bir yasanın, kullanıcı nüfusunun büyük kesimlerinin isteklerini boşa çıkaracağını, savunuyor. Bu, gelecekteki herhangi bir yasal çerçeve için önemli bir bulgudur ve bunu son bölümde yeniden ele alacağız. Bu çalışmanın ampirik bulguları aynı zamanda ölüm sonrası çevrim içi mahremiyete ilişkin diğer ampirik çalışmalar için kapsamlı bir metodolojik şablon ve böyle bir çalışma tamamlandığında yararlı bir karşılaştırıcı sağlayabilir. Çalışmanın odak noktasının, insanlar arasındaki sosyal etkileşimden ziyade, kullanıcıların kişisel verilerin ölümden sonra kurumsal olarak toplanmasına ve işlenmesine ilişkin algılarını içerebileceği gelecekteki diğer araştırmalar için potansiyel yollar sunar. Dijital kalıntılara ilişkin karar verme yaklaşımlarında rol oynayan karmaşıklıklar ve öznel deneyimler göz önüne alındığında, dijital kalıntı yönetimi tercihleri ve sosyal, kültürel ve yasal normların daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak tamamlayıcı niteliksel araştırmalara da acil bir ihtiyaç olduğu açıktır. Yaklaşımları etkileyebilir. Morse ve Birnek, ölüm karşısında karar vermeyi araştırmak için sosyal psikolojinin terör yönetimi teorisinden, TMT, faydalanmayı öneriyor. Yukarıda bahsettiğim Birleşik Krallık soruşturmasına bu hususların bazılarını mutlaka dahil edeceğiz c. Bugüne kadarki kanunlar, araştırmalar, ABD ve Birleşik Krallık yasalarının prensip olarak PMP'yi korumadığını göstermektedir. Koruma, farklı yasal kurumlar tarafından olayın gizlilik yasaları, güvenin ihlali, fikri mülkiyet, kişilik, tanıtım, iftira, veraset gibi bazı yönlerine yönelik olarak verilmiştir. Yürütme ve Güvenler ve Veri Koruma ancak bu koruma, medeni hukuk ülkelerinde daha belirgin ve kapsayıcı olup, özellikle yaratıcıların özelliği, onuru ve itibarı gibi değerleri korumayı amaçlamaktadır. İngiliz ve ABD ortak hukuk sistemlerinde prensip, geleneksel olarak Actio Personalis Moritur Cum Persona olmuştur, bu, kişisel dava nedenlerinin kişiyle birlikte ölmesi anlamına gelir, örneğin, hakaret iddiaları, güvenin ihlali iddiaları, haksız işten çıkarma iddiaları. Bu ilke, sosyal politika nedenleriyle başta pek çok bağlamda mevzuatla revize edilmiştir. PMP İngiliz hukukunda korunmamaktadır. Prensip olarak ABD içinde aynı şey söylenebilir olsa da, bireysel eyalet yasalarında PMP korumasının bazı izleri bulunabilir. Haksız fiillerin, ikinci, yeniden bildirilmesine göre, merhumun mahremiyetine tecavüz suçundan, birinin adının veya suretinin gasp edilmesi, dışında bir dava nedeni olamaz. Bazı eyaletler sözde tanıtım haklarını, genellikle ünlüleri koruyan haklar, ancak bazen tüm bireylerin isim, görüntü, benzerlik hakları, ölümden sonraki 70 yıl sınırına kadar ölümden sonra korur. Öte yandan, ilginç bir şekilde ABD eyaletleri, Son 20 yılda ölüm üzerine dijital varlıkların aktarımına ilişkin konuları mevzuatta en aktif şekilde düzenleyen bölgeler oldu. Dijital varlıklar mevzuatının ilk aşaması 2005 yılında başladı, 20'den fazla ABD eyaleti, son 10 yılda dijital varlıkların ölüm halinde iletilmesi alanını düzenlemeye çalıştı. Bu yasaların, Ezworth davası ve benzeri tartışmaların kamuoyuna duyurulmasından ilham aldığı görülüyor. Bu durumu, e-postaların düzenlenmesiyle ilgili 6. bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Davayı takip eden yasal yanıtlar, kapsamlı ve kanıta dayalı çözümlerden ziyade kısmi ve parça parçaydı. Bu dağınık mevzuata ve olası kanun ihtilaflarına cevap, ABD içinde uyumlaştırma girişimi olmuştur. Temmuz 2012'de ABD Tek Düzen Hukuk Komisyonu, Dijital Varlıklara Güvenli Erişim Komitesini kurdu. Komitenin amacı, Tek Düzen Hukuk Komisyonu Kanunları, Tek Düzen Veraset Kanunu 1969, Tek Düzen Güven Kanunu 2000, Tek Düzen Vesayet ve Koruyucu Davalar Kanunu 2017 ve Tek Düzen Vekaletname Kanunu 2006 için bir yasa ve veya değişiklik taslığı hazırlamaktı. Mutemetlere dijital varlıkları yönetme ve dağıtma, kopyalama veya silme ve erişme yetkisi verecek. 2012'den başlayarak, komite toplantıları için Dijital Varlıklara Tek Düzen Güvenceli Erişim Yasası 2014, UFADA, taslağı hazırlandı ve birçok kez çevrim içi olarak yayınlandı. Süreç, Nechoices adlı bir düşünce kuruluşu aracılığıyla birbirine bağlanan büyük teknoloji şirketlerinin, örneğin Google ve Facebook, şiddetli lobi faaliyetlerini içeriyordu. Şirketler OFADA'nın yerini alacak tamamen farklı bir yasa için lobi faaliyetlerine bile giriştiler ve bunun sonucunda 2015 tarihli Gizlilik Beklentileri ve Seçimler Yasası PEAC ortaya çıktı. Tek Düzen Hukuk Komisyonu daha sonra UFADA'yı revize etmeye ve sektördeki bazı kaygıları ve gizlilik yanlısı duruşları dahil etmeye karar vererek 2015 yılında revize edilmiş UFADA'yı UFAAD benimsedi. Bu girişim, dijital varlıkların tüm kapsamını dikkate almayı amaçlayan mevcut mevzuatı iyileştirme ve geliştirme girişimi olsa da RUFADA taslığını hazırlarken komitenin ele alması gereken birçok açık konu vardı. Örneğin, Şubat 2013 taslığının taslak komitesine yönelik ön notunda taslığı hazırlayanlar, dijital mülkiyetin tanımı ve mutemet tarafından gerçekleştirilebilecek kontrolün türü ve niteliği de dahil olmak üzere açıklığa kavuşturulması gereken en kritik konuları belirlemektedir. Sözleşme ile icra hukuku arasındaki ve mirasçılar, aile ve arkadaşlar arasındaki olası çatışmaların açıklığa kavuşturulması gibi en tartışmalı konulardan bazılarının komite içinde tartışıldığı görülüyor. RUFADA Dijital varlıklar ve mülk yönetimi ile ilgili olarak mutemetlere önemli yetkiler içermektedir. Bu yetkiler, kullanıcının dijital varlıklarını elden çıkarmak için çevrim içi araçları, örneğin Google etkin olmayan hesap yöneticisi, kullanma tercihinde ifade edilen iradesi ve niyetiyle sınırlıdır. Kullanıcının seçimi, iradesinin herhangi bir hükmünü geçersiz kılar. Kullanıcının hizmet içi bir çözüm kullanarak talimat vermemesi ancak dijital varlıkların tasarrufuna yönelik hükümler koyması durumunda RUFADA, kullanıcının talimatlarına hukuki sonuç verir. Kullanıcının herhangi bir talimat vermemesi durumunda sağlayıcının hizmet şartları, TOS, geçerli olacaktır. Kanun ayrıca hizmet sağlayıcıya, Hizmet şartları kapsamında dijital varlıkları yetkili bir mütevelliye ifşa etme konusunda bir yöntem seçeneği sunar, örneğin tam erişim, kısmi erişim veya bir kayıttaki kopya. Son olarak kanun, kişisel temsilcilere elektronik iletişim, kataloğuna ve federal gizlilik yasası tarafından korunmayan diğer dijital varlıklara, yani korunan ve yalnızca kullanıcının ifşa edilmesine veya ifşa edilmesine rıza göstermesi durumunda ifşa edilebilecek olan iletişim içeriğine, varsayılan erişim hakkı vermektedir. Eğer bir mahkeme ifşa emri verirse, ayrıca RUFADA'nın 9. maddesi, ceza ve gizlilik mevzuatının olası ihlallerini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, hizmet şartlarındaki yasa hükümleri seçiminin mutemetler için geçerli olmadığını zorunlu kılarak yargı yetkisini de ele almaktadır. Bunun dışında yeni taslak, dijital mülkiyet kavramını tamamen terk etti ve yalnızca hem içeriği hem de günlük bilgilerini, elektronik iletişime ilişkin bilgiler, bir mesajın gönderildiği tarih ve saat, alıcının e-posta adresi, içeren dijital varlıkları bıraktı. Şu ana kadar eyaletlerin büyük çoğunluğu RUFADA'yı uygulamaya koydu ve yürürlüğe koydu. Bu eyaletlerin çoğunun zaten kendi dijital varlık mevzuatı vardı. Ancak bu mevzuat RUFADA'dan önce uyumlaştırılmamıştı. Böylece kanun, en azından kanunu çıkaran eyaletlerde farklı kanunların uyumlaştırılmasına katkıda bulundu. Özellikle, en önde gelen hizmet sağlayıcıların bulunduğu ve yasalarının hizmet şartları için geçerli olduğu da bu yasayı uygulamaya koymamıştır. Kanunun tek tek eyaletlerde daha geniş çapta benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayacağı ve hatta diğer ülkelerde de benzer çabaları başlatacağı umulmaktadır. Kişisel dijital varlıkların aktarımına yönelik kabul edilebilir bir yasal çözüm, İdeal olarak RUFADA'nın arkasındaki mantığı izleyecektir. Dijital varlıkların çevrim içi olarak daha verimli ve acil bir çözüm olarak elden çıkarılmasına yönelik teknolojiyi tanımayı hedeflemelidir. Çözüm aynı zamanda teknolojik sınırlamaları, kullanıcıların özerkliğini ve çevrim içi ilişkilerin değişen manzarasını da dikkate alacaktır. Kanada Tek Düzen Hukuk Konferansı bu yaklaşımı takip etti ve benzer bir yasayı yürürlüğe koydu, Kanada'nın dijital varlıklara mütevelli heyeti yoluyla tek düze erişim yasası 2016 OADFA. Bu kanun, mutemetlere RUFADA'dan daha sağlam bir erişim hakkı sağlamaktadır. Hesap sahibinin dijital varlıklarına varsayılan erişim vardır. OADAFA'da, mütevelliği atayan belge, hizmet sağlayıcınınkinden ziyade mutemetin erişim hakkını belirler. Kanada yasası, en son talimatın daha önceki bir belgeye göre öncelikli olduğu, zamanında son, öncelik sistemine sahiptir. Ancak ilginçtir ki, hali hazırda bir vasiyeti bulunan ancak ölümünden sonra bir aile üyesini veya arkadaşını sosyal medya hesabına erişmesi için aday gösteren bir kullanıcı, vasiyetini vasiyet eden kişinin haklarını kısıtlıyor. Bu her durumda merhumun vasiyetinin öncelikli olduğu ABDR benzer ve fark mekanizmadadır. RUFDA, kullanıcının talimatı olmadan hizmet şartlarının yerine getirilmesi konusunda UFADA'dan daha kısıtlayıcıdır. Hizmet sağlayıcılar içeriği değil, yalnızca dijital varlık katalonu açıklamakla yükümlüdür. Bu çözüm, özellikle varlıkların doğası gereği kişinin kimliğine bağlı olduğu çevrim içi ortam için daha uygundur, iletişimler, sosyal ağlar, Google gibi tek bir sağlayıcıda birden fazla hesap, bunlar, kullanıcının benzersiz bir profilini ve kimliğini oluşturur. Fransa, Dijital Cumhuriyetler Yasası 2016'da RUFADAA ya oldukça benzer bir çözümü benimsemiştir. Kanunun 63-2 maddesinde herkesin, kişisel verilerinin ölümden sonra saklanması, silinmesi ve açıklanması konusunda genel veya özel yönergeler koyabileceği belirtilmektedir. Bu direktifler, sertifikalı bir üçüncü tarafa, genel olanlar için veya verileri tutan hizmet sağlayıcıya, örneğin, Facebook ve yukarıda açıklanan politikası, kayıtlı olacaktır. Bu kanunu hayata geçirecek uygulama kararnamesi henüz çıkarılmamış olsa da ABD ve Fransa'nın ölüm sonrası mahremiyet konusundaki yaklaşımlarını birbirine yaklaştıran oldukça şaşırtıcı bir gelişme. Bu yargı mercilerinin yaşayan bireylerin kişisel verilerinin korunmasına yönelik geleneksel ve son derece farklı yaklaşımları göz önüne aldığımızda bu durum daha da tuhaf hale geliyor. İngiltere'de benzer gelişmeleri ne yazık ki göremeyeceğiz. Hukuk Komisyonu yakın zamanda İngiltere ve Galler'de vasiyet hukukunda reform başlattı. Danışma özetleri, dijital varlıkların, genelde vasiyetnameyle ele alınan mülkiyet türünün dışında kaldığını ve dijital varlıkların öncelikle bir sözleşme hukuku meselesi olduğunu ve ayrı bir yasa reformunda ele alınabileceğini ileri sürüyor. Bu öneri, bu varlıklar daha yaygın ve değerli hale geldikçe, irade kanununun geleceğe hazır olması konusunda başarısız oluyor. Gelecekte, dijital varlıkların çevrim içi kullanımı ve iradeleri arasındaki çatışmaları göreceğiz ve bu reform, Birleşik Krallık yasalarının bu sorunları öngörme konusunda öngörü göstermesi ve yukarıda açıklandığı gibi diğer ülkelerdeki iyi örnekleri takip etmesi için bir şanstır. Edwards ve ben, komisyonun devam eden reformda belirsizlik ve kafa karışıklığı yaratmak yerine dijital varlıkları dikkate alması gerektiğini savunduk. Komisyonun önerimizi dikkate alıp bu fırsatı kanunda bir miktar netlik sağlamak için değerlendirip değerlendirmeyeceğini çok yakında göreceğiz. PMP'yi kısmen koruyan diğer ülkelerle ilgili olarak, Malgiri'nin araştırması bu rejimleri faydalı bir şekilde 3 teorik senaryoya ayırıyor, 1- Veri özgürlüğü veya metallaşma senaryosu, 2- Yarı mülkiyet modeli, IP'yi benzeri ve 3- Tam veya zayıf PMP modeli. Veri özgürlüğü, senaryosunda veri sorumlusu, veri sahibinin ölümü halinde, ölen kişinin kişisel verilerini dilediği gibi işleyebilmektedir. Yukarıda açıklanan İngiliz hukuku, mal bu senaryoyu açıklamak için kullandığı bir örnektir. Yarım mülkiyet veya IP benzeri ikinci senaryo için mal giyiri, Mirasçıların sınırlı haklarının veri sahibinin ölümünden sonraki 30 yıl boyunca mevcut olduğu eski Estonya veri koruma yasası örneğini kullanıyor. Bu senaryoda verilerin dijital mallar veya gayri maddi varlıklar üzerindeki fikri mülkiyet hakları olarak ele alındığını ve miras alındığını savunuyor. Bu, Avrupa fikri mülkiyet rejiminde korunan manevi haklarla sınırlıdır. Dolayısıyla tam mülkiyet mümkün değildir. Ölüm sonrası gizlilik senaryosu olan son senaryoda, PMP az çok sıkı bir şekilde korunuyor. Yukarıda bahsettiğim diğer pek çok bilim insanı gibi mal de ilgilenilen konunun zarar görebileceği sorununa, yani, çıkar, zarar, ve, anlatıcı, sorununa dikkat çekiyor. Daha zayıf bir PMP'ye sahip bir ara senaryo için, 95 bölü 46, EC direktifini uygulayan, İtalyan Veri Koruma Kanunu'nu örneklendirmektedir. Kanunun 9.3. Maddesi, veri sahibinin haklarının, ölmüş bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili olması halinde, bu konuyla ilgilenen herhangi bir kuruluş tarafından veya veri sahibini korumak için hareket eden veya hak eden aileyle ilgili nedenlerle kullanılabileceğini belirtmektedir. Koruma, ayrıca bu modeli, ortak hukuk sistemlerindeki defin davalarına benzer şekilde, meşru kişilerin ölen kişi adına hareket edebildiği, Kantçı, bir model olarak tanımlıyor. Bu sayede konunun sorununun bir ölçüde çözüldüğünü savunuyor. Örnek, PMP'nin, zayıf korumasını içermektedir çünkü merhumun kendisi ölümle ilgili kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin talimatlarını ifade edememektedir. Bu senaryoyla ilgili olarak, Aile üyeleri veya mirasçılar gibi ilgili farklı taraflar arasındaki çatışma durumunda bu modelin işe yaramadığını söyleyerek sözlerini bitiriyor. Güçlü PMP korumaları için mal giri, Fransız kanunu Loïc-Pour-un-Republic Numeric'den alıntı yapıyor. Ona göre bu, veri sahibinin kararlarını önleyici bir şekilde ifade edebilmesini sağlayan ileri talimatlar yoluyla, konunun sorununu, yani menfaat, zarar ve anlatıcı sorununu, çözen, bölgedeki en gelişmiş yasadır. Kişisel verilerinin ölüm sonrası işlenmesi konusunda karar vermeli ve merhum adına kendi direktiflerine saygı göstererek, veri koruma haklarını aktif olarak kullanabilecek bir kişiyi belirlemelidir. Kanun, aynı zamanda kişisel veriler ile dijital mallar arasındaki ayrımı da içermektedir. Bu ayrım, merhumun aksini belirten bir direktifi olmadığı sürece, mirasçıların, mirasçılara iletilebilecek dijital malların veya aile anılarına ilişkin verilerin iletişimini alabilmesi, anlamına gelmektedir. Ayrıca, merhumun herhangi bir talimatı olmaması durumunda mirasçılar dijital mallara erişebilir, bu, Fransız hukuku kapsamında kişilik çıkarlarının her zaman üstün olduğu, anlamına gelir. Son olarak, telif hakkı kanunu hala geçerli olup mirasçılar, Ölen kişinin yazdığı eserler üzerinde mali ve manevi haklar kullanabilir, ancak ölen kişi, vasiyetinde bu hakların kullanılması için farklı kişileri de belirleyebilir. Fransız yasasını daha önce Kestex ve Rossi ile yaptığım çalışmada analiz etmiştim, burada Fransa'nın PMP yanlısı rejimini ve yasaların PMP'nin korunması üzerinde ürettiği etkiler açısından ABDR rufadaa yukarıda benzetilmiştir, ile benzerliklerini tartıştık. Bu iki ülkenin PMP rejiminin, genel olarak mahremiyetin korunmasına ilişkin yan yana getirilen rejimlerden çok daha yakın olduğu sonucuna vardık. Fransa'dakine benzer bir örnek Katalan yasasıdır, L bölü 2017. Vasiyet Fransız hukukundaki direktiflerle karşılaştırılabilecek dijital vasiyetnameler, dijital vasiyetnameler. Bunlar bir vasiyetnamenin parçası olabileceği gibi elektronik bir sicile de kaydedilebilir. Bir kişi elektronik kayda bir vasiyetname yazmamış veya bir şart eklememişse, hizmet sağlayıcı ile veri sahibi, kullanıcı arasında hizmet şartları veya sözleşme hükümleri geçerli olur. Voluntats Digitals, merhumun ölümünden sonra vasisin kişisel verilere erişme hakkından açıkça bahsetmiyorsa, vasisin veya mirasçının bu tür verilere erişebilmesi için mahkeme kararına ihtiyacı vardır. Fransız yasalarından farklı olarak Malgiri, geleneksel vasiyetnameler ile dijital vasiyetnamelerin burada hiçbir zaman çatışmadığını, yani dijital vasiyetlerin bir kişinin iradesinin parçası olabileceğini tespit ediyor. Malgiri, bu yazıyı yazdığı sırada mevcut olan ölüm sonrası mahremiyet yasal rejimlerinin çeşitli örneklerine baktı kategorizasyonu eksik olsa da faydalıdır. Mal giyerinin sınıflandırmasını temel alacak olsaydık, sosyal medya hesabı gibi bir dijital hesabı oluşturan kişisel veriler de dahil olmak üzere, dijital varlıklara uygulanan tamamen miras veya veraset rejimini eklememiz gerekirdi. Bu rejimin bir örneği Almanya'dadır. Almanya'da yaşanan kritik bir vakada Facebook, güven görevlerinin yalnızca kıza ait olduğunu öne sürerek, Ölen bir kızın Facebook hesabına ebeveynlerine erişim izni vermeyi reddetti. Berlin Temiz Mahkemesi Facebook'un tutumunu destekledi ancak Federal Adalet Divanı, Alman Medeni Kanununa, BGB ve onun evrensel miras ilkesine, yani mirasçıların tüm hak ve yükümlülükler için merhumun yerine geçmesi, dayanarak bu kararı bozdu. Mahkeme, Facebook'un bunun kişisel nitelikte bir sözleşme olduğu ve dolayısıyla hakların mirasçılara devredilmediği yönündeki iddiasını reddetti. Edwards ve Harbinje bunu merak uyandırıcı buluyor, zira ortak hukuk yargılarında, bağlayıcı bir emsal olmaksızın, sosyal medya platformlarıyla yapılan sözleşmelerin son derece kişisel nitelikte olacağı, doktrin, seçilmiş kişi İngiliz hukukunda, ve dolayısıyla abonenin ölümüyle hem haklar hem de yükümlülükler sona erecektir. Bu iddia Almanya'daki Facebook davasında reddedildi. Ayrıca mal giri, çeşitli alanlara ait yasaları, veri koruma, miras ve vasiyetler, teknolojilerin ve fikri mülkiyetin düzenlenmesi, aynı şemsiye kategoriler altında sınıflandırır. Bu kategoriler, aynı yargı alanında bile genellikle örtüştüğü ve birbirini tamamladığı için bu şekilde karşılaştırılamaz. Ayrıca belirli bir yetki alanında birbirleriyle de çatışırlar, bu, daha kapsamlı bir dizi yasayı incelemediğimiz sürece sınıflandırmanın eksik olduğu anlamına gelir. Örneğin, bazı ülkeler PMP korumasını hukukun bir alanında hariç tutabilir ve zımni de olsa aynı anda farklı bir alanda bunu öngörebilir. Bunun açık bir örneği, aşağıda daha ayrıntılı olarak analiz edilen, RUFADA'nın PMP için örtülü koruma sunduğu, ancak mahremiyet ve veri korumasının ölüme kadar uzanmadığı ABD'dir. ABD'deki durum, her eyaletin veraset, tanıtım, mülkiyet ve gizli bilgiler konusunda farklı kanunlara sahip olması nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Bu nedenle PMP'yi genel hukuki ilkelerde veya teoride tanımlanmadığından tekil bir olgu olarak ele almak zordur. Parça parça kanunlar şu anda mevcut, dolayısıyla mal giğirinin sınıflandırması PMP hakkında daha fazla düşünmeye katkıda bulunuyor. Ölüm sonrası veri koruması, yukarıda incelenen ve PMP'nin zımnı olarak açıkça tanınmasının mevcut olduğu yasalara ek olarak, ABD veri koruma ve PMP korumasının incelenmesi yararlı olacaktır. Bu alan, genel veri koruma yönetmeliğinin, GDPR, yürürlüğe girmesinden bu yana, GDPR'nin uyumlaştırmadaki başarısızlığına rağmen oldukça önemli ölçüde değişti. Veri koruma hakları kişinin ölümünden sonra da devam eder mi? Yukarıda ölüm sonrası mahremiyetin insan hakları boyutunu araştırdık. Ölen kişi için geçerli olduğu ve onlara veya diğer taraflara belirli haklar tanıdığı ölçüde veri koruma yasasını araştırmaya başvurmayacağız. Erdos, ölen kişinin kişisel verilerinin korunmasını AB'deki 3 nesil veri koruma kanununda araştırdı. 1990'ların başındaki ilk nesil veri koruma kanunu, birey, gerçek kişi veya fiziksel anlamda bir kişi, gibi kavramlara atıfta bulunarak, merhumdan doğrudan mı yoksa doğrudan mı bahsedileceğinin muğlak olmasını sağladı. Olumsuz, GDPR'nin öncülü olan veri koruma direktifi, DPD, yalnızca yaşayan bireylere uygulanıyor ve, gerçek kişilerin, kişisel verilerini koruyor. Ancak direktif, garanti edilen bu asgari korumanın genişletilmesi konusunda uygulama konusunda takdir yetkisini AB üye devletlerine bırakmıştır. Bazı AB ülkeleri bu olasılığı kullandı ve veri koruma yasaları, kapsamı ve ölüm sonrası süresi sınırlı olan bir tür ölüm sonrası veri koruması sunuyor. Makkolik, 12 devletin merhumun kişisel verilerini koruduğunu tespit etti, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, Letonya, Litvanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya, 4 eyalet ölen kişiyi açıkça hariç tutuyor, Kıbrıs, İrlanda, İsveç ve Birleşik Krallık, 10 devlet, bir gerçek kişinin kişisel verilerine atıfta bulunur, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İtalya, hem gerçek hem de tüzel kişi, Letonya, Litvanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya, ve bir eyalet, gerçek kişinin kişisel verilerine atıfta bulunur ve bir eyalet, kişisel verilerin korunması için zamansal bir sınır sağlar. Merhumun kişisel verileri, Estonya, 30 yıl rıza ile, merhumun kişisel verilerinin korunmamasının gerekçesi, veri işlenmesine rıza verme yeteneğinin bulunmamasıdır. Bunun tersine, Erdos, 9 A.E.A. ülkesinin, Makkalik'in bulduğuna benzer koruma düzeyleriyle, ölen kişinin verileri için ulusal hukukta kendine özgü hükümler içerdiğini tespit etti. Bu nesil veri koruma kanununda İrlanda, Birleşik Krallık, İsveç ve Kıbrıs, çevrimiçi içi ortamda yaşayan bireylerin veri koruma kanunları kapsamında olduğunu tespit etmektedir. GDPR, ölen kişinin verilerinin ABD korunmasındaki bu düzensizliğe açıklık getirmedi. Açıkça ölüm sonrası veri koruma sağlamaz. Bunun yerine bu konudaki düzenleyici kararları üye devletlere devreder. Pek çok AB üye devleti ölüm sonrası veri koruması için farklı şekillerde mevzuat çıkarmışken, birkaç üye devlet bu korumayı açıkça hariç tutmaktadır, örneğin İrlanda ve İsveç. Erdos, hükümleri veri sahibinin ölümüne kadar uzanan veri koruma yasalarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. 12 A.E.A. ülkesinin, yeni veri koruma yasalarında merhumun verileri için koruma sağladığını tespit etti. Bu koruma önemli ölçüde farklılık gösterir ve aşağıdaki geniş koruma türlerini içerir. Merhumun rızasının geçerliliğinin sınırlı bir süre için uzatılması, Estonya, mirasçıların rızası veya yeterli yasal menfaati olan diğer kişilerin veya diğer kişilerin rızası da dahil olmak üzere, işlemenin yasal dayanağının gerekliliği, Slovakya, Slovenya merhumun bunu yazılı olarak yasaklamaması şartıyla, Veri sahibi haklarının tamamının veya bir kısmının genişletilmesi, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, İsviçre ve veri koruma kanununun bir bütün olarak uygulanmasının genişletilmesi, İzlanda, Danimarka. Kategorilendirme bana aittir ve Erdos'un sunduğundan biraz farklıdır. İngiltere, merhumun verilerine yönelik önceki yaklaşımını korudu. Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası 2018, birinci maddesinde, kişisel verileri, yaşayan bir bireye ilişkin veriler, olarak tanımlar, ölüm sonrası hakları reddeder ve 1998 veri koruma yasasında benimsenen yaklaşımı izler. Merhumun kişisel verilerinin korunmamasının ardındaki mantık Birleşik Krallık'ta tarihsel olarak merhumun veri işlemeye rıza gösterme yeteneğinin olmayışı olmuştur. Ancak bu sağlam bir neden değil çünkü diğer birçok ülke bu sorunu çözecek mekanizmalar buldu. Yukarıda görüldüğü gibi rıza, ölümden önce açıklanabilir, vasiyetname veya teknolojiye kaydedilebilir veya mirasçı, kişisel temsilci veya başka bir tarafça verilebilir. Bu konuya son bölümde döneceğiz. 3-3 Geleceğin hukuku ve teorisi, bilgi bedeni, dijital ölümsüzlük ve ölüm sonrası gizlilik. Daha yeni araştırmalarda, ölüm sonrası mahremiyet kavramını desteklemek için bilgi bedenleri, felsefi bir kavram, ölümsüzlük ve ölüm sonrası toplum, sosyolojik kavramlar, kavramlarına bakarak PMP kavramını daha da geliştirmeye başladım. Ölüm sonrası mahremiyet, ölüm sonrası mahremiyetten niteliksel olarak farklıdır. Yukarıda görüldüğü gibi, hukuk biliminde ikincisi, mahremiyet, özellik ve ölüme bağlı özgürlük gibi normatif değerlendirmelerle birlikte kişilik, veri koruma ve mahremiyet gibi hukuki kavramlara dayanmaktadır. Ölüm sonrası mahremiyet çerçevesi, ölüm sonrası mahremiyetin ötesine geçer ve bilgi gövdesinin ve dijital ölümsüzlüğün yönlerinin korunmasını içerir. Amaç, dijital varlıklar, Mülkiyet teorileri, fikri mülkiyet ve mahremiyet teorilerinin ötesindeki teorileri ve kavramları ele almak ve gelecekteki politika ve hukuk için kapsamlı bir çerçeve ve daha incelikli normatif destek sunmaktır. Bu nedenle çerçeve, özellikle bu kitaptaki vaka çalışmaları için geçerli değildir ancak dijital kalıntıların bütünsel olarak değerlendirilmesi için bir temel sunmaktadır. Bu teori, bu bölümde ortaya konulan bazı teori ve kanunlarda tasarlandığı gibi, veri koruma ve mahremiyetin ötesine geçmektedir. Yalnızca bilgileri ve kişisel verileri içermek ve korumakla kalmaz, aynı zamanda merhumun kimliğinin ve benliğinin dijital alanda derlendiği, saklandığı ve geride bırakıldığı şekliyle bütününü kapsamayı amaçlar. Bu nedenle, bu karmaşık dijital kalıntı ve miras kavramını anlayabilmek için etkili felsefi ve sosyolojik bilim adamlarından ödünç aldım. Yeni anlayışta ölüm sonrası mahremiyet, kavramsal olarak Floridinin, bilgi yapısı, kavramı üzerine inşa ediliyor. Floridiye göre insan, kimliğine ilişkin bilgiler aracılığıyla var olur. Dolayısıyla Florida etiği, kişinin, kişisel kimliğini kontrol etme hakkına, sahip olduğunu savunur, bu kimliği tanımlayan her şeyin, anılar, arama geçmişi ve benzeri oluşturduğu bilgisel bir yapıdır. Bireyler esasen kendi bilgileri aracılığıyla oluşturulur ve var olurlar ve bu nedenle, kişisel verileri onların bilgilendirici organlarıdır, dolayısıyla veriler, arabamız, yerine, bedenimiz, gibi, bizim, olarak görülmelidir. Bu bilgilendirme organı yaşayanlar ve ölüler için mevcuttur ve kişinin mahremiyetinin tehlikeye atıldığına dair farkındalığına bakılmaksızın uygulanır. Bu nedenle, bilgi mahremiyetinin ihlali, belirli bir kişiye ve insanlığa, daha genel olarak insan onuruna yönelik bir saldırı eylemidir. Florida'ya göre kişinin onurunu korumak, kişinin dünyadaki varlığının efendisi olarak kalmasının anahtarıdır. Ohman ve Floridi, ölülerin bilgi topluluğunun, fiziksel varlıkları sona erdikten sonra bile insan varoluşuna yakışan saygı ve haysiyetle muamele görme hakkına sahip olmaya devam ettiğini öne sürüyor. Burada aynı zamanda, yasanın geleneksel olarak fiziksel bedene ve onun ölüm sonrası bütünlüğüne sunduğu korumanın yanı sıra çoğu hukuk sisteminde organik bedenin mülkiyet olarak kabul edilmemesi ile de bir analoji var. Eğer insan bedenine ölümden sonra da saygıyla davranırsak, benzer şekilde, onur ve özellikle desteklenen bilgi organına da aynı muameleyi göstermeliyiz. Ölüm sonrası mahremiyet, bilgi kuruluşunun bütünlüğünü ve onurunu korur. Dahası, fiziksel beden doğal olarak çürür ve bilgi bedeninin teknoloji izin verdiği sürece varlığını sürdürmesi tartışmasız değildir. Bu ölüm sonrası bilgi gövdesinin bazı kısımları dijital alanda dağılmış durumdadır ve birçok kişi ve şirket tarafından az çok kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Dolayısıyla burada, kısaca inceleyeceğimiz sosyolojik ve felsefi literatürde kavramsallaştırıldığı şekliyle ölümsüzlüğün yönlerini buluyoruz. Dow, kişinin bilgilendirici bedenini ve kimliğini korumayla ilgili olarak, Kişinin kendisiyle ilgili, bütünlük içinde kaydedilen ve elde edilen eserlerin, mektuplar, e-postalar ve dijital veriler, korunmasını içeren arşiv ölümsüzlüğünü inceledi. Daha genel olarak, Jacobsen'in, dijitalleştirilmiş ölümsüzlük veya elektronik ölümsüzlük anlayışı, ölen kişinin anısının anma sayfaları aracılığıyla canlı tutulabileceği anlamına gelir, oyuncular oyunlarda ve sanal gerçeklikte hayatlarına yeniden başlayabilirler. Daha da önemlisi, fiziksel ölümden sonra onları yapay olarak hayatta tutmayı umarak, ölen kişinin sinir enerjisini depolayıp aktarabiliyorduk. Benzer şekilde Kastenbaum, teknolojik destekli ölümsüzlüğün anlamlı bir hayatta kalma biçimi olup olmayacağına ve eğer mümkünse bireylerin bunu kullanmaya istekli olup olmayacağına dair felsefi bir soru sorarak yardımlı ölümsüzlük kavramını tanıtıyor. Brown ölümsüzlüğe giden dört yolu özellikle ortaya koyuyor, bedenin hayatta kalması, zihnin hayatta kalması, genlerin hayatta kalması ve memlerin hayatta kalması, teknoloji aracılığıyla dahili ve harici olarak depolanan ve aktarılan anılar veya kültürel genler olarak anlaşılır. Memlerin hayatta kalması, anıların teknolojik ve kültürel aktarımıyla mümkün olmaktadır. Brown'a göre bunun hayatta kalmak olarak sayılıp sayılmayacağı benlik kavramına bağlıdır. Bu kavram zamana ve mekana göre gelişir ve farklı bireyler için farklı anlamlara gelebilir. Bu onların genleriyle, memleriyle, bedenleriyle, zihinleriyle, bilinçleriyle ya da bunların hepsiyle özdeşleşip özdeşleşmediklerine bağlıdır. Brown'un hissettiklerimiz bizim sayılır olarak anladığı memlerin, Anılarımızın veya kimliğimizin hayatta kalması ve diğer insanlardaki memlerimizle özdeşleşip özdeşleşemeyeceğimiz, gerçekte bu memler sayesinde hayatta kalıp kalamayacağımıza bağlı olmak zorunda değildir. Jacobsen, tüm bu değerlendirmeleri yararlı bir şekilde, teknoloji de dahil olmak üzere hayatta kalmanın tüm farklı yollarını kapsayan bir şemsiye terim olan, vekalet yoluyla ölümsüzlük, olarak adlandırıyor. Bu kitap için dijital ölümsüzlük, sembolik bir vekil veya teknoloji sayesinde dijital alanda ulaşılan ölümsüzlüktür. Özetle ölüm sonrası mahremiyet, teknoloji aracılığıyla ifade edilen, saklanan, aracılık edilen ve düzenlenen bilgi gövdesini korumayı amaçlamaktadır. Bilgi, mem ve verilerden oluşan bu beden, dijital öbür dünyada veya yeni elizyumda var olur ve böylece ölümsüzlük olarak anlaşılan ölümsüzlük yönlerine vekaleten ulaşır. Bu yeni kavram, bu alandaki politika ve yasaların taslağını hazırlarken son derece kişisel kimlik ve onur çıkarlarının dikkate alınması ihtiyacını daha da güçlendiriyor. Konseptin, dijital kalıntılar için kapsamlı ve geleceğe dönük bir perspektif sunması nedeniyle ilgiyi hak ettiği ileri sürülüyor. Çok disiplinli argümanlara dayanmaktadır ve bu nedenle kanun koyucular için sağlam bir normatif destek sağlamaktadır. Son olarak tek bir dijital varlığın ötesine geçerek bir bireyin dijital kalıntılarının bütünlüğüne bakıyor. Bu kitaptaki vaka çalışmaları dikkate alınırken teori kullanılmayacaktır. Bunun yerine, kitabın son bölümündeki bazı çözümlerin temelini oluşturan yeni bir teorik bakış açısıdır. Üstelik teorisi, chatbotlar, deepfake'ler ve ölen kişiyi verilerini kullanarak yeniden canlandırmanın diğer biçimleri gibi daha yeni fenomenlere de uygulanabilir. MyHeritage, merhumun deepfake'lerinin oluşturulmasını sunan bir hizmetin daha yeni bir örneğidir. Kanunen tanınırsa, ölüm sonrası mahremiyet, merhumun kalıntılarının verilerinin izinsiz kullanımına ve sohbet robotlarının ve derin sahtekarlıkların oluşturulmasına karşı korunmasına yardımcı olacaktır. Bunun kesin mekanizmalarını son bölümde ele alacağız. 3- 4 Son Açıklamalar Yukarıdaki tartışmada özelliğin bir değer olarak rolü gözden geçirildi ve ardından mahremiyeti nasıl desteklediği tartışıldı. Nissenbaum, Bernal ve diğerlerinin özellik yanlısı duruşunu takip ediyorum. Burada platformların veya ailelerin hakları yerine kullanıcıların haklarını tercih eden zor seçimlerin gerekçesi olarak. Açıkçası, yasa tipik olarak bir kişinin özelliğini ve bağlantılı bir olgu olarak o kişinin servetini ve mülkünü elden çıkarma hakkını ve yeteneğini tanır. Ancak bu tartışmasız çevrimiçi dünyaya tercüme edilmedi. Vaka çalışması bölümlerinde daha ayrıntılı olarak gösterileceği gibi, ne kullanıcının dijital varlıklar üzerindeki mülkiyet hakları ne de ölümden sonra bu varlıkları tahsis etme hakları rutin olarak tanınmamaktadır. Çevrim içi dünyada dijital varlıkların gizlilik çıkarlarıyla çevrim içi dünyaya göre daha yakından ilişkili olduğu ve dolayısıyla kullanıcının kişisel ve özellik çıkarlarıyla çok daha yakından ilişkili olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle burada, mülkiyet durumu ve dolayısıyla aktarılabilirliğe ilişkin genel değerlendirmeden ayrı olarak, vasiyet özgürlüğünün prensipte çevrim içi dünyada oluşturulan dijital varlıkları da kapsaması gerektiği ileri sürülmektedir. Kitap boyunca, en azından bir dereceye kadar PMP'nin tanınmasını ve bir bireyin ölümden sonra kişisel verilerini elden çıkarma veya kontrol etme hakkını savunuyorum. Elbette, tüm kullanıcı çıkarları gibi, PMP haklarının da başkalarının aynı gizlilik çıkarları ve ifade özgürlüğü ve güvenlik konusundaki sosyal ve kişisel çıkarlar dahil olmak üzere diğer hususlarla dengelenmesi gerekecektir. Potansiyel istisnaları daha detaylı analiz etmek bu kitabın amacı değildir. Amaç, kişisel dijital varlıkların ölüm halinde aktarılmasının doktrinsel veya teorik gerekçelerle haklı olup olmadığını tartışmaktır. Bu kitap, bu zorlayıcı ve gri soruyu tartışırken özertlik çıkarlarının hayati bir rol oynadığı ve ölüm durumunda dijital varlıkların aktarımına yardımcı olacak PMP'nin tanınmasına yönelik bir çerçevenin gerekli olduğu görüşünü benimseyecektir. Ancak bu bölümde ortaya konan tutum ilkeseldir ve pratik çözüm son bölümde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bu tür özertlik ve mülkiyet çıkarlarının karşıt çıkarlarla dengelenmesi, gelecekteki çalışmamda ele alınacak bir başka konudur. Ancak kuşkusuz bazı dijital varlıklar, örneğin Facebook'ta yazılan bir şiir veya bir e-postadaki kısa öykü gibi, kullanıcının gizliliğiyle o kadar da iç içe olmayabilir. Bu öncelikle bir fikri mülkiyet sorunu olacaktır ve ilgili örnek olay bölümü, bunların bulaşmasıyla başa çıkmak için uygun çözümler önermektedir. Son olarak, kişinin teknoloji içinde ve teknoloji aracılığıyla var olan dijital kalıntılarının ve kişinin ölüm sonrası benliğinin bütünlüğüyle ilgili yeni bir ölüm sonrası mahremiyet kavramı ortaya koydum. Konsept bireysel vaka çalışmaları için daha az alakalıdır. Bunun yerine, özellikle dijital diriliş, hayalet robotlar, Ölüm sonrası deepfakeler ve ölen kişiyi diriltmenin yollarını sunan diğer teknolojiler bağlamında dijital kalıntıları daha kapsamlı bir şekilde ele almak için bir temel sunuyor. Bunu gelecekteki çalışmalarımda daha ayrıntılı olarak ele alacağım. 4. Sosyal ağlar. 4. Bir kavramsallaştırma ve sosyal ağların kısa tarihi. Sosyal ağ siteleri, SNS'ler, şu şekilde tanımlanabilir. Bireylerin, bir, sınırlı bir sistem içinde herkese açık veya yarı herkese açık bir profil oluşturmasına, iki, bağlantı paylaştıkları diğer kullanıcıların bir listesini ifade etmesine ve, üç, kendi bağlantılar ve sistem içinde başkaları tarafından yapılan bağlantılar. Boyd ve Ellison, genellikle eş anlamlısı olarak kabul edilen, Sosyal ağ siteleri, teriminin aksine, Sosyal ağ siteleri, terimini kullanıyor. Bu terimlerin farklı olduğunu, çünkü ağ oluşturmanın, genellikle yabancılar arasında ilişki başlatmayı vurguladığını, bunun sosyal ağ sitelerinin temel amacı olmadığını ve, bunun onları diğer bilgisayar aracılı iletişim biçimlerinden, CMC, ayıran şey olmadığını, öne sürüyorlar. Bunun yerine, sosyal ağlar öncelikle kullanıcıları arasındaki mevcut çevrim dışı ilişkileri sürdürmek ve sürdürmek için kullanılır. Bu, SNS'ler arasında farklılık gösterir ve kullanıcıların, profillerini açık bırakmayı seçen daha fazla sayıda, yabancıyı, takip ettiği ve onlarla etkileşime geçtiği Instagram'dan ziyade Facebook için daha doğrudur. Gürim Facebook ile ilgili ilk kapsamlı çalışmasında bu tanımı kabul ediyor ve, açıklık, özelliğini ekliyor ve sosyal ağların, kullanıcılar arasındaki bağlantıların açık temsili, olduğuna dikkat çekiyor. Grimelman'a göre bu bağlantı ve etkileşimlerin en önemli üç yönü vardır, kimlik, kullanıcıların kendi kimliklerini yaratmalarına ve inşa etmelerine olanak tanır, dolayısıyla, bilgilendirici olduğu kadar performansa da uygundurlar, ilişki ve topluluk. İlişki yönüne ilişkin olarak, araştırma, sosyal ağların, sosyal bağları sürdürmek, hareketsiz, ilişkileri canlandırmak ve sosyal izolasyondan kaçınmak için kullanımları da dahil olmak üzere önemli sosyal etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal ağlar bağımlılık, zorbalık, taciz ve trolleme gibi pek çok olumsuz çağrışım ve sonuç taşıyor. Yıllar boyunca bu fenomeni kanıtlayacak çok sayıda güvenilir araştırma ortaya çıktı. Ancak SNS'lerin bu yönü bu kitabın kapsamı dışındadır. SNS'lerin bir diğer kritik yönü, bölüm 1'de tartışılan, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin, UGC, yayınlanmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmasıdır. UGC ifadesindeki tek tek terimler aşağıdaki anlamları taşır, kullanıcı, bir bilgisayar veya internet kullanıcısı ve amatörler, oluşturulan, belirli bir düzeyde yaratıcılıkta dahil olmak üzere bu kullanıcılar tarafından oluşturulan, Yalnızca yüklenmeyen veya kopyalanmayan bir şey, içerik, dijital içerik, çevrim içi olarak kullanılabilen içerik. Örneğin White, UGC'yi tanımlarken şunu belirtiyor, bloglar, wikiler, sosyal ağ siteleri ve video paylaşım siteleri, örneğin, YouTube, en popüler UGC teknolojileri arasındadır. Teknolojik açıdan şör ki, sosyal ağların arkasındaki kodu, sosyal yazılım, yani, grup iletişimini destekleyen yazılım, olarak adlandırıyor. Standart özelliklerine rağmen sosyal ağlar, amaçları ve burada yayınlanan, paylaşılan veya oluşturulan içerik açısından çok farklıdır. Bazıları öncelikle arkadaşlarla, ailelerle ve diğerleriyle sosyal etkileşimler için kullanılır ve metin, fotoğraf, kişisel veriler, videolar, oyunlar ve benzeri, Facebook, Twitter, gibi çeşitli içerik türlerinin alışverişini kolaylaştırır. Bazıları fotoğraf ve video alışverişine odaklanır, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok, bazıları profesyonel etkileşimlere odaklanır, LinkedIn, bazıları ise müzik odaklıdır, Spotify, Last.fm, MySpace. Tüm bu içerik, diğerlerinin yanı sıra, bu sosyal etkileşimleri kolaylaştıran aracılar içindeki mevcut farklı ilişkilere ve seçeneklere bağlı olarak çok çeşitli hukuki yapıya sahip olabilir. Esasen SNS'ler, kullanıcıları arasında iletişim, paylaşım ve diğer etkileşim türlerini etkinleştiren ve kolaylaştıran çevrimiçi platformlardır. İletişim ve paylaşım, bu kitapta farklı hukuki kavramların, IP, veri koruma, mülkiyet, sözleşmeler, mercekleri aracılığıyla incelenen temel özelliklerdir. Bu etkileşimler, geleneksel hukuki kavramların SNS'ler için geçerli olup olmadığının analizini tetikliyor. Günümüzde Batı dünyasında sosyal ağların popüleritesi muazzamdır. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, 2020'de tüm yetişkinlerin %70'inin sosyal ağlara katıldığını ve bunun e-posta gönderme, bilgi bulma, internet bankacılığı ve anlık mesajlaşma hizmetlerini kullanmanın ardından en popüler 5. çevrim içi etkinlik haline geldiğini ortaya koyuyor. Benzer şekilde ABD'de PEV Araştırma Merkezi, ABD'deki çevrim içi yetişkinlerin %72'sinin sosyal ağları kullandığını tespit ediyor. Bu bölüm Batı dünyasında en yaygın kullanılan ve temsili sosyal ağlar olan Facebook ve Twitter'a odaklanmaktadır. Bu SNS'ler en geniş kullanıcı tabanına sahiptir ve kullanıcılar için sosyal ve kültürel önemi paha biçilmezdir. Instagram ve TikTok'un yanı sıra, bunlar hala dünya çapında UGC'yi paylaşmak için kullanılan başlıca platformlardır. Facebook açık bir sosyal ağdır ve e-posta adresi olan ve 13 yaşında veya daha büyük olduğunu iddia eden herkes katılabilir. Facebook, kullanıcıların potansiyel arkadaşlarını araması ve eklemesi için farklı araçlar sunar. Bir kullanıcının profil sayfasında diğer kullanıcıların mesajlar, durum güncellemeleri, adı verilen fotoğraflar, videolar ve diğer içerikleri, kullanıcı tarafından belirlenen gizlilik ayarlarının buna izin vermesi koşuluyla gönderebileceği bir zaman çizelgesi bulunur. Zaman çizelgesi, bir kapak fotoğrafını, profil resmini Zaman çizelgesi akışını ve kullanıcının paylaşmaya karar verdiği farklı bilgileri, kişisel bilgiler, ilgi alanları, hobiler ve oyunlar veya etkinlikler gibi diğer çeşitli uygulamaları, içerir. Özel bir sohbet ve mesajlaşma sistemi olan, Messenger, artık Instagram'a entegre edilmiş, bağımsız bir uygulama görevi görüyor. Bir diğer önemli özellik ise etiketleme sistemine sahip bir fotoğraf paylaşım işlevi olan, fotoğraflardır. Kullanıcılar bir fotoğraftaki, kendileri veya başka biri tarafından gönderilen, bir yüze tıklar ve kişinin adını girer. Söz konusu kişi bir Facebook kullanıcısıysa, fotoğraf onun zaman çizelgesine veya fotoğraf akışına bağlanacaktır, gizlilik ayarları izin veriyorsa. Bu etkinlikler bir etkinlik bildirimleri akışı oluşturur ve Eylül 2006'dan bu yana bu akış kullanıcılar tarafından görülebilir. Bir kullanıcının ana sayfasında, arkadaşlarından gelen en son bildirimlerin bir listesi olan bir, feed, eski adıyla haber kaynağı, görüntülenir. Facebook'un, platform, özelliği, geliştiricilerin Facebook sitesine bağlanan, uygulamalar, oluşturmasına olanak tanır platform, sağlayıcıların Facebook'a talimatlar vermesi ve ondan bilgi toplaması için bir arayüzün yanı sıra, bildirimleri etkinleştiren özel bir işaretleme dili ve kullanıcılara Facebook görünümü ve tarzıyla gösterilen bir arayüz içerir. Facebook gruplar, reklamlar, alışveriş ve oyunlar için ek özellikler sunarak sürekli büyüyor ve yenilikler yapıyor. Twitter ise tersine, kullanıcıların kendilerine abone olan bu kullanıcıları takip eden tüm kişilerin akışlarında görünen mesajları yayınladıkları bir, konuşmaya dayalı mikroblog olarak tasarlandı. Birinin mesajlarına abone olan ve mesajlarını alan kullanıcılar, o kişinin, takipçileri veya onları takip eden kişilerdir. Bir kullanıcının takip ettiği kişilere de arkadaşları denir. Mesajın veya, tweetin maksimum uzunluğu yalnızca başlangıçtaki 140 karakterden 280 karaktere çıktı ve bu da Twitter'ı mikroblog kategorisine yerleştiriyor. Twitter'da birisine hitap etmek için kullanıcılar, tweetin özel olarak kendilerine yönelik olduğunu belirtmek için kullanıcının kullanıcı adı da dahil olmak üzere et repli işlevini kullanır, örneğin, et içeren bir tweet, Twitter hesabıma yönlendirilir ve ana hesapta gösterilir. Sayfa, tweet hala herkese açık, ancak artık muhatap biliniyor ve konuşmanın akışı daha net. Twitter'ın bir diğer önemli özelliği de kare işaretiyle tanımlanan hashtag'tir. Hashtag, açıklayıcı bir anahtar kelimedir ve bir hashtag kullanarak veya arayarak, kullanıcılar belirli konulardaki sohbete katılabilir veya sohbeti takip edebilir, örneğin hashtag digital assets, dijital varlıklar hakkındaki sohbete katkıda bulunur. Ancak hashtagler Twitter'ın icadı değil, CQ adı verilen benzer bir hizmetin icadıdır. Retweetleme eylemi, başka birinin tweetini kullanmak ve bunu o kullanıcıya atıf yaparak, Rıtweeter'ın kendi takipçilerinin görebilmesi için yeniden yayınlamak anlamına gelir. Son olarak kullanıcılar aynı karakter sınırıyla özel mesaj gönderebiliyor, tweetlerine fotoğraf ve video ekleyebiliyor. İçerik oluşturmak, özellikle görseller, videolar, notlar, durum güncellemeleri ve tweetler, sosyal ağların temel işlevlerinden biridir. Bu nedenle, bu bölümde sosyal ağ, sayın, hesaplarının içeriğine özel mesajlar, resimler, videolar, durum güncellemeleri veya tweetler, kişisel veriler ve bilgiler açısından bakılacaktır. Odak noktası Facebook grupları, etkinlikleri veya oyunları gibi diğer bazı özellikler olmayacaktır. Özellikle sosyal ağlarda sanal gerçeklik özelliklerinin kullanımı arttıkça, oyunlarında 5. bölümde belirtilen çizgiyi veya argümanları takip edebileceği düşünülebilir. Kitabın tamamı ilgili ölüm sonrası sorunlara kullanıcı perspektifinden baktığından, odak noktası bir sayın hesabı aracılığıyla paylaşılan ve oluşturulan özel, bireysel içerik olacaktır. Kullanıcı hesapları, hizmet şartları ve içeriye erişimi nasıl kısıtladıkları veya etkinleştirdikleri açısından incelenecektir. Bir yandan bu özelliklerin değişimindeki muazzam hız, diğer yandan teknik özelliklerden ziyade olgunun önemi nedeniyle odak noktası bu SNS'lerin arayüzü ve mevcut uygulama özellikleri değildir. Bu bölümdeki analiz telif hakkı, mülkiyet, sözleşmeler ve gizlilik konularını içerecektir. Daha sonraki bölümlerde yer alan oyunlar, VW'ler ve e-postalar gibi, sayın hesapları da kullanıcılar ile platform veya aracı arasında, kullanıcıların kendileri arasında ve hatta kullanıcılar ile üçüncü taraflar, reklam verenler, hükümet, medya arasında karmaşık bir dizi yasal ilişkiyi temsil eder. Oyunlardaki ve VW'lerdeki varlıklara üç katmanlı bir perspektiften bakılan bölüm 5'in aksine, SNS'lerin örnek olay incelemesi, e-postaların tartışıldığı bölüm altıdakine benzer bir bakış açısı gerektirir. Burada iki kritik katman var. Bunlardan ilki, SNS sağlayıcılarına temel sisteme ve sistemi kullanabilmek için oluşturulan hesaba sahip olma hakkı veren geliştirici kodudur. İkinci katman ağırlıklı olarak telif hakkıyla korunan materyalleri içerir. Bu kitapta analiz edilen diğer varlıkların ölüm sonrası aktarımıyla ilgili altı ana konunun tamamı sosyal ağlar için geçerlidir. Örneğin, yasal tanım, erişim, ceza mevzuatı ile çatışmalar, yargı yetkisi, çeşitli çıkarlar arasındaki çatışmalar ve veraset yasaları ile dijital çözümler arasındaki çatışmalar. Bu sorunlar anlaşılır bir şekilde farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bu bölümde aynı kavramsal yaklaşımı uygulayarak ve hukuki nitelikteki konulara, içeriğe erişime ve SNS içeriğinin aktarımında ortaya çıkan farklı çatışmalara odaklanarak bu farklılıkları ele alacağız. 4- İki İçtihat Yoluyla illüstrasyon. Ne yazık ki, Birleşik Krallık'ta veya ABD'de bu ve benzeri davalarda ortaya çıkan soruların bir kısmına, daha spesifik olarak bu içeriğin hukuki niteliğine ve ölüm halinde iletilip aktarılmadığına yanıt verecek kapsamlı, ilgili bir dava ve emsal bulunmamaktadır. Dünya çapında giderek artan sayıda ilgili dava var, ancak bunların çoğu şu ana kadar yanıtladığından daha fazla soruyu gündeme getirdi. Bunlardan bazılarını inceleyeceğiz ve medyadaki haberlere ve maalesef mahkemelere ulaşmamış davalara bakarak kritik konuları örneklendireceğiz. Medyada yer alan ilk vakalardan birinde, 2005 yılında 22 yaşındayken bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden Lauren Williams'ın annesi Karen Williams, oğlunun hesabına erişim talebinde bulundu. Karen, oğlunun bir arkadaşı aracılığıyla şifresini aldıktan sonra Facebook'tan oğlunun hesabını silmemesini istedi. Giriş yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra şifre Facebook tarafından değiştirildi veya devre dışı bırakıldı ve artık hesaba erişemedi. Karen, avukatı aracılığıyla Facebook ile görüşmeye başladı ve 10 ay boyunca Loren'in hesabına erişebilmesi konusunda anlaştılar. 2007 yılında Karen ayrıca Oregon'daki Multnomah ilçe çevre mahkemesinden anlaşmayı yürürlüğe koyan bir mahkeme emri aldı. Yalnızca medyada yer alan haberlerden bilinen başka bir vaka, bazı sorunları ve Facebook'un ölen kullanıcıların hesaplarıyla ilgili sorunlara verdiği geçici tepkiyi bir kez daha gösteriyor. Facebook, bir kişinin profilindeki popüler anlardan oluşturulan bir video oluşturan, geriye bakma özelliğini başlattı. 2012 yılında 22 yaşında ölen Jesse'nin babası John Berlin, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'den oğlu için bir geçmişe bakış videosu hazırlamasını isteyen bir YouTube klibi yayınladı. Berlin'in oğlunun hesabına erişimi yoktu ve bu nedenle kendisi bir hesap oluşturamadı. Berlin'e verilen yaygın medya desteğinin ardından Facebook, Jesse'nin kamuya açık olarak yayınladığı içeriği kullanarak onun adına bir tane oluşturmayı kabul etti. Bu, yine kullanıcıların mahremiyetini ölüm durumunda bile koruma politikasını ima ediyordu. Facebook ayrıca, bu deneyim bize Facebook'un, insanların kaybettikleri insanların hayatlarını kutlamalarına ve anmalarına yardımcı olmak için yapabileceği daha fazla şey olduğunu güçlendirdi, dedi ve gelecekte bu konuda daha fazla paylaşım yapacağını söyledi. Facebook bu konuda bazı değişiklikler yaptı, bunlara bölümün ilerleyen kısımlarında bakacağız. Ölen kullanıcıların videolarının talep üzerine ailelerine sunulduğu ve ölen kişinin geriye bakış videosu talebinin artık Facebook'un şartlarına dahil edildiği başka durumlarda olduğu bildiriliyor. Sahar Daftarı davası bu davalarda uluslararası yargı yetkisi sorununu göstermektedir. Her ne kadar yetki meselesini derinlemesine tartışmak bu kitabın kapsamına girmese de Facebook'un mahkeme kararı olmadan Sahar'ın ailesine hesaba erişim izni vermeyi reddettiğini ve ailenin mahkemeye çağrılması için talepte bulunduğunu burada belirtmekte yarar var, Kaliforniya mahkemelerindeki kayıtlar. Mahkeme, ABD saklı iletişim yasasının, ABD'li bir hizmet sağlayıcının, hukuk davalarında saklanan iletişimleri ifşa etmesini engellediğini tespit etti. Mahkeme, yabancı davalar için kayıtlı iletişim sağlama görevinin bulunmadığını belirterek, ABD yasasının etkisini yabancı bir vatandaşı da kapsayacak şekilde genişletti. Mahkeme şu karara vardı, en hafif tabirle, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşenler dışında yabancı davalarla ilgili keşiflere izin verilmesi tuhaf olurdu. Mahkeme ayrıca Facebook'un, kanuna uygun olarak kayıtları gönüllü olarak aileye açıklayabileceğini de kaydetti. Facebook'un bunu yapıp yapmadığı bildirilmedi, ancak kullanım koşulları göz önüne alındığında bunu yapması pek olası değil. Dolayısıyla bu dava, merhumun mahremiyetinin, ailenin ve mirasçıların talep edilen mülkiyet haklarına göre önceliklendirildiği bir örnek teşkil etmektedir. Bu, ölen bir kızın ebeveyninin, hesabına erişim konusunda Facebook'la kavga ettiği Almanya davasına aykırıdır. Önceki bölümde belirtildiği gibi, veraset iddiaları, Facebook'un kullandığı gizlilik savunmasına üstün geldi. ABD'de Twitter'a ilişkin, cezai soruşturmalar ve saklı iletişim yasası ile ilgili tweetlerdeki mülkiyet veya gizlilik çıkarlarını ele alan, heyecan verici ancak az sayıda içtihat bulunmaktadır. New York ve Harris davasında Twitter, Ocak 2012'de New York ilçe bölge savcılığı tarafından yayınlanan mahkeme celbini iptal etmeye çalıştı. Mahkeme celbi, Twitter'ın kullanıcı bilgilerini, e-posta adresleri ve benzeri sağlamasını gerektiriyordu ve iddiaya göre atdistracturmal hesabından atılan tweetler kullanıldı Malcolm Harris'in yazısı. Harris, Brooklyn köprüsündeki Wall Street'i işgal et yürüyüşüne katıldıktan sonra usulsüz davranışla suçlandı. Bölge savcısının emrini aldıktan sonra Twitter, Harris'e hesabının mahkemeye çağrıldığını bildirdi ve ardından Harris, mahkeme celbinin iptali için bir talepte bulundu. Twitter, mahkeme bu talebe karar verene kadar mahkeme celbine uymayacağına karar verdi. Mahkeme emri, Nisan 2012'de mahkeme celbini onadı. Mahkeme, sanığın Twitter hesabındaki kullanıcı bilgilerinde mülkiyet hakkının bulunmadığına ve mahkeme celbini iptal etme yetkisinin bulunmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca, kullanıcının Twitter'ın hizmet şartları sözleşmesini kabul ederek, Twitter'a davalının tweetlerini herhangi bir kişiye ve herhangi bir amaçla kullanması, görüntülemesi ve dağıtması için bir lisans verdiğini, belirtti. Bu kararın ardından Twitter, Nisan 2012'deki mahkeme kararını iptal etmek için harekete geçti ve o zamana kadar bu emre uymamıştı. Aynı zamanda, 17 Mayıs 2012'de Twitter, hizmet şartları sözleşmesini, hizmetler aracılığıyla veya aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz her türlü içerikle ilgili haklarınızı saklı tutarsınız şeklinde revize etti. Twitter'ın Nisan kararına cevaben Nisan ve Haziran 2012 mahkeme kararları arasındaki anlaşmasını değiştirdiği ileri sürülebilir. Ancak Haziran 2012'deki kararda mahkeme, bozma talebini kısmen kabul etti, kısmen reddetti. Twitter'a 180 günden daha eski olan tüm içerik dışı ve içerik bilgilerini ifşa etmesi talimatını verdi, ancak 180 günden daha eski olan içerik bilgileri yalnızca bir arama emri kapsamında ifşa edilebilir. Şunu belirtmek ilginçtir ki, daftarı davasında Facebook'a ve Yahoo, Ellsworth davasında Twitter, kullanıcının gizliliğini korumaya ve yasal zorluklar sona erene kadar bilgileri açıklamayı reddetmeye karar verdi. Ancak mahkeme bu davanın konusu olmasa bile tweetlerde ne mülkiyet menfaati ne de makul mahremiyet beklentisi tespit etti. Bu bölümdeki analiz, telif hakkının bir araç olarak ele alınmasındaki farklılıkla benzer bir tartışma çizgisini izleyecektir. Bu vakalar ve gerçek dünyadan örnekler, yukarıdaki bölümde tanımlanan yalnızca sınırlı sayıda sorunu, mülkiyet, yargı yetkisi, gizlilik göstermektedir. Bu bölümde bu örneklere tekrar değinilecek ve bu durumlarda dile getirilmeyen diğer konulara, telif hakkı, teknoloji, bakılacaktır. 4-3 Sosyal A hesaplarının içeriğinin yasal niteliği. SNS hesap içeriğinin hukuki niteliği ile ilgili olarak dikkate alınması gereken ve kitapta benimsenen yaklaşımın takip edilmesi gereken ana kavramlar mülkiyet, telif hakkı, sözleşmeler ve gizliliktir. Bu bölümde bu içeriğin doğasına ilişkin iki alternatif paradigma ele alınacaktır. 1- SNS içeriği, edebiyat veya sanat eseri olarak telif hakkıyla korunmaktadır ve iki, içerik mülkiyettir, bu da bizi bilginin mülkiyet olup olamayacağı tartışmasına götürür, bakınız. Bölüm 6. İlk bakışta, bu içerik ağırlıklı olarak yazarları olan SNS kullanıcıları tarafından oluşturulan edebi ve sanatsal eserleri içermektedir. Bu nedenle telif hakkı, SNS'lerin hukuki niteliğini belirlerken en bariz cevaplardan biri olarak görünmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bölümde SNS içeriğindeki telif hakkı ölümle ilgili iletimle ilgili olarak tartışılacaktır. Daha sonra analiz, telif hakkı korumasına tabi olmayan bir tür SNS içeriğindeki mülkiyet sorunlarını içerecektir. a. SNS'lerde ve ölüm sonrası iletimde telif hakkı. Sosyal ağlar, potansiyel olarak veya fiilen telif hakkıyla korunan çok sayıda materyal içerir. Bunlar arasında örneğin Facebook ve Twitter'a yüklenen fotoğraf ve videolar, tweetler, Facebook durum güncellemeleri, ve Facebook'ta kısa öyküler, yorumlar ve şiirler şeklinde notlar. Sosyal ağlarda yayınlanan içeriğin telif hakkı sorunu birçok akademisyen için nispeten basitti. Mazona göre, şiirler, denemeler, fotoğraflar, videolar, yorumlar ve hatta durum güncellemelerinin tümü potansiyel olarak telif hakkı korumasına uygundur. Aynı zamanda haklı olarak kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını elde etmek için sosyal ağ sitesine bağlı olmadıklarını gözlemliyor. Benzer şekilde Dero, Ferrara ve Tarni, sosyal ağlardaki video ve resimlerin telif hakkına tabi olduğunu ve dolayısıyla ölüm halinde aktarılabileceğini daha da kesin bir şekilde ileri sürüyorlar. Bununla birlikte, tüm içeriğin otomatik olarak telif hakkı korumasına uygun olacağı varsayılmamalıdır. Bu, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır. Çoğu ülkede bunlar yayın, özgünlük ve tespittir. Telif hakkı ve sosyal ağlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlardan biri, uzak bir bilgisayar veya sunucu üzerinde elektronik biçimde yapılan sabitlemenin, sabitleme gerekliliğini karşılayıp karşılayamayacağıdır. Tespit gerekliliği bölüm 6'da ve daha önceki çalışmamda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ancak elektronik tespitin ABD ve Birleşik Krallık telif hakkı yasalarının yasal gerekliliklerini karşıladığı açıktır. White, haklı olarak tweetler, Facebook'taki gönderiler ve bloglar gibi UGC'lerin bu gereksinimleri çoğunlukla karşılayacağını ileri sürüyor. Bu içeriğin bilgisayar veya sunucu gibi bir ortamdan algılanıp çoğaltılabildiğini belirtiyor. Ayrıca bunların geçici süreden daha uzun bir süre boyunca mevcut olduğunu da savunuyor. Örneğin tweetler, sürekli güncellenir, ancak, otomatik olarak silinmez veya yeni bir tweet gönderildiğinde birbirlerinin üzerine yazmazlar. Anında ekranda görünmeyen tweetler arşivlenir ve geri alınabilir. Ayrıca ABD Kongre Kütüphanesi de dahil olmak üzere pek çok web sitesi tweetleri saklıyor. Aynı şey Facebook paylaşımları ve bloglar için de söylenebilir, bir akıştan güncellenir ve taşınırlar, ancak aynı zamanda kullanıcının zaman çizelgesinden de kolayca alınabilirler. İkinci telif hakkı şartı özgünlüktür ve bölüm 6'daki ve daha önceki çalışmamdaki analizin aynısı geçerlidir. Tweetler, Facebook gönderileri, güncellemeler ve benzeri tek kelime veya kısa ifadeler veya başlıklar içeriyorsa, bunlar büyük olasılıkla ABD yasalarındaki orijinallik şartını karşılamayacaktır. Bu durum İngiltere ve AB hukukunda daha az belirgindir. Ancak Facebook ve Twitter'daki gönderilerin çoğu bundan daha uzundur ve büyük olasılıkla bu gereksinimi karşılamaktadır, tabii bunları bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa. Facebook ve Twitter içeriklerinin bir diğer tanıdık türü olan fotoğraflar konusunda da benzer bir özgünlük eşiği gerekiyor. Bir fotoğraf ABD'de, eğer az da olsa bir denge ve konumlandırma içeriyorsa, orijinal olarak değerlendirilecektir. Birleşik Krallık Tehlif Hakkı Yasası kapsamında fotoğraflar, 1988 tarihli telif hakkı, tasarımlar ve patentler yasasının, CDPA, 4. bölümü kapsamında sanatsal çalışmalar olarak korunmaktadır. Birleşik Krallık'ta özgünlük gerekliliği, ABD'dekine benzerdir, emek ve beceri veya alın teri. Testi, ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın daha yüksek düzeyde yaratıcılık gerektiren, yazarın kendi entelektüel yaratımı, testinden farklıdır. Özellikle fotoğraflara ilişkin olarak orijinalliğin alt eşiğinin, örneğin kompozisyon, nesnenin konumlandırılması, çekim açısı seçimi, ışıklandırma ve odaklama, doğru zamanda doğru yerde olma dahi, devam ettiği iddia edilebilir. Bu nedenle, Facebook'a yüklenen ve belirli bir kullanıcı tarafından çekilen fotoğrafların çoğunun, ancak hepsinin değil, telif hakkıyla korunabileceği ileri sürülebilir. Tersine, çoğu içerik, alıntılarda, kullanıcıların farklı yazarlardan alıntılar yaparak ruh hallerini ve fikirlerini ifade ettiği SNS'lerde yaygın bir içerik türü, Diğer web sitelerindeki haber portalları, haber portalları ve benzeri blog gönderileri, alıntı sayfaları ve benzeri müzik genellikle YouTube, Spotify, TikTok ve benzeriye bağlantılar, makaleler, bilimsel veya haber makaleleri ve başkaları tarafından çekilen fotoğraflar. Bu içerik kategorisi, kullanıcı tarafından yüklenen veya kullanıcı tarafından kopyalanan içerik bu bölümün kapsamında değildir çünkü odak noktası Başkası tarafından telif hakkıyla korunan harici içerik değil, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriktir. Kullanıcılar bu içerik üzerinde herhangi bir hakka sahip olmayacak ve potansiyel olarak başka birine ait telif hakkını ihlal etmekten sorumlu olabilecektir. Bu nedenle bu içerik ölümle bulaşma açısından konuyla ilgili değildir. Bazı sayın içerikleri, telif hakkı yasasındaki ortak çalışmaya veya ortak yazarlık çalışmalarına benzeyebilir. Kullanıcılar içerik oluşturur ve yayınlar, diğer kullanıcılar buna yorum yapar, daha fazla paylaşır, etiketler ve benzeri burada bu benzetmenin uygun olmadığı, çünkü ortak çalışma kavramının bireysel yazarların katkılarının, üniter bir bütünün ayrılmaz veya birbirine bağımlı parçaları, veya ayrı olmayan, olması açısından yüksek düzeyde bir bütünlük gerektirdiği ileri sürülmektedir. Katkıların tümü bir yazarın adıyla etiketlendiğinden ve herhangi bir zamanda düzenlenebildiğinden, silinebildiğinden veya devre dışı bırakılabildiğinden, katkılar bir sosyal ağda kolayca ayırt edilebilir ve ayrılabilir. Burada vurgulanan, yayınlanmamış yazarlık çalışmaları ve yalnızca Facebook veya Twitter'da oluşturulan ve paylaşılan materyallerdir. Bu durum, e-postalardan çok farklıdır. Twitter'da içeriğin çoğu kamuya açıktır ve kesinlikle yayınlanır ve dolayısıyla yukarıda tartışılan diğer gereklilikleri karşılaması koşuluyla normal edebi eserler olarak korunur. Facebook örneğinde bu daha az açıktır. Çünkü sınırlı sayıda kişiye yayınlamak, içeriği kamuya açık hale getirmemektedir ve dolayısıyla gizlilik ayarlarının, yalnızca arkadaşlar olarak ve yalnızca sınırlı sayıda kişi için ayarlandığı durumlarda bu durum geçerli olmayacaktır. Sayıda kullanıcı içeriğe erişebilir. İçeriğin yayınlanmamış sayılması durumunda e-postalardaki ve daha önceki araştırmamdaki bulguların aynısı geçerli olacaktır. PMP, kişisel verilerin varsayılan olarak yayınlanmasına karşı bir argüman olarak kullanılmıştır. CDPA 1988 S93'e göre bu çalışmalar potansiyel olarak ölüm durumunda iletilecektir ancak CDPA 1988 S-93'ün amaçları doğrultusunda hükmün değiştirilmesi veya teknoloji çözümlerinin bir, hak olarak tanınması gerektiği ileri sürülmektedir. Ancak eserler yayımlanmış sayılıyorsa, telif hakları kapsamında korunmakta olup, yazarın ölümünden sonra 70 yıl süreyle yakınlarının mirası olması ve bunlardan yararlanabilmesi gerekir. Başka bir yerde yayınlanan ve kişisel temsilci, vasi veya yakın akrabaların erişimine açık olan içerik sorumlu değildir. Mülk bu içerikten yararlanacaktır ve telif hakkının devrine ilişkin genel kurallar geçerlidir. Ayrıca edebi veya sanatsal eserlerin sosyal ağ yazarları ekonomik bir hak olan telif hakkının yanı sıra manevi haklara da sahip olacak. Dolayısıyla Birleşik Krallık'ta feragat edilmediği sürece kullanıcılar Hakkın türüne bağlı olarak ölümden 70 veya 20 yıl sonrasına kadar manevi haklara sahip olacak. Prensip olarak Birleşik Krallık'ta manevi haklar ölümle aktarılır, ancak özellikle Facebook'la ilgili başka konular da vardır. Örneğin Facebook, hizmet şartlarında manevi haklardan feragat edilmesini gerektirmese de, kullanıcının mirasçılarının bu içeriğe erişimi sınırlıdır. Bu bölümde yayınlanmamış çalışmalara odaklandığımız için, yayınlanmış çalışmalara başka bir yerden erişilebildiğinden, bunların aktarılmasıyla ilgili sorun, telif haklarıyla, yani erişim ve sözleşmelerle ilgili olarak yukarıdaki paragrafta tanımlanan sorundur. Özetle, sayın içeriğinin telif hakkı ve aktarımı dikkate alındığında en önemli konu erişim ve ilgili sözleşme şartlarıdır. Bu bağlamda Mazon Harflerle fiziksel ve fikri mülkiyet arasındaki ayrımla bir benzetme yaparak kullanıcıların sosyal ağ içeriğinde telif hakkına sahip olsalar bile fiziksel mülkiyetin sosyal ağın operatörüne ait olacağını ve mirasçının hiçbir hakkı olmayacağını öne sürüyor. Materyallerin bir kopyasını alma hakkı. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında bu konuları daha ayrıntılı olarak ele alacağız. B. SNS içeriğindeki mülkiyet bazı yorumcular, sosyal ağ hesaplarının ve içeriğinin esas olarak kullanıcının mülkiyetinde olduğuna kesinlikle inanıyor. Onlar için bir sosyal ağ hesabı, herhangi bir çevrim içi hesap gibi maddi olmayan bir mülktür. Bu argüman, sayın içeriğinin farklı özelliklerini ve kullanıcılar ile sayın siteleri arasındaki ilişkileri bu bölümün ilerleyen kısımlarında tartışılacağı gibi basitleştirir. Aynı zamanda, bölüm 6'da ele alınan Gayrimaddi mülkiyete ilişkin Amerikan yaklaşımını da desteklemektedir ve fikri mülkiyeti ayrı bir hukuki kavram olarak hesaba katmamaktadır. Buna ek olarak, bu argümanı çürütmek için, banklerin sosyal ağlardaki UGC'ye uygulanabilen, münhasır mülkiyet haklarına dayanmayan, bir pazardaki satışları amaçlamayan bilgi üretimi olarak tanımlanan akran üretimi tanımına başvurabiliriz. Ya motivasyon ya da bilgidir ve firma ya da pazar alışverişi oluşturmak için mülkiyet ve sözleşme talepleri etrafında örgütlenmemiştir. Gürimılman'ın görüşüne göre, bu, Facebook kültürünün adil bir tanımı, kullanıcılar hem kişisel hem de sosyal çeşitli nedenlerle gönüllü olarak birbirleriyle bilgi paylaşıyor, gönderilerinin fikri mülkiyet korumasını reddediyor veya sosyal sermaye ve bilgilerinin ticaretini reddediyor. Ancak, paylaşım özellikleri, geniş kullanıcı tabanı ve benzeri özellikleriyle Facebook'un, bir mahremiyet kabusu, olması nedeniyle, özel bilgiler söz konusu olduğunda ortak bilgi kaynaklarının arzu edilmediğini ileri sürüyor. Bu bölümde Facebook ve Twitter'ın ortak bilgi özelliğine değinilecek, Grimlman'ın korkuları dikkate alınacak ve sayın hesap içeriğinin yasal niteliğine ilişkin farklı bir açıklama sunulacak. Bu bölümde, bölüm 6'da ortaya konulan bilgi ve kişisel verilerdeki mülkiyet analizi kullanılacaktır. Bu analiz, esas olarak o bölümle ilgilidir ve bu nedenle burada belirtilmiştir, ancak okuyucunun yararına, ana bulguları burada özetleyeceğiz. E-postalarda olduğu gibi, sayın hesaplarında da bilgiler, kısa ifadeler, tek sözcükler, Facebook'taki durum güncellemelerindeki şakalar veya telif hakkı koruması gerekliliklerini karşılamayan tweetler gibi telif hakkıyla korunamayan materyalleri içerecektir. Ek olarak, kişisel veriler sayın içeriğinin önemli bir kısmını temsil etmektedir. Örneğin Facebook'ta, hakkında, bölümünde kişisel veriler, isim, doğum yeri, adres, eğitim, yaş, cinsiyet, ilişki durumu, dini ve politik inançlar, resimler ve benzeri, bulunur, ancak aynı zamanda kullanıcının albümlerinde, notlarında ve durum güncellemelerinde. Bu verilerin büyük bir kısmı hassas veri kategorisine girmektedir, dini ve siyasi inançlar, cinsel yönelim ve benzeri. Twitter'da kişisel veriler daha az öne çıkıyor ancak kullanıcılar yine de bunların bir kısmını paylaşıyor, genel profil verileri, adları, konumları, ilgi alanları ve benzeri. Bilgi ve kişisel verilerle ilgili olarak 6. bölümdeki bulgular burada geçerlidir. SNS'nin telif hakkı olmayan içeriği, yani bilgi ve kişisel veriler, doktrinsel argüman, değildir ve, normatif argüman, mülkiyet olarak kabul edilmemelidir. Bunun yerine, bu içeriği korumak için bilgi ve kişisel veriler için oluşturulan diğer güvenlik önlemlerinden, güven ihlali, ticari sırlar, veri koruma, yararlanılmalıdır. Bu geçici olarak SNS içeriğinin tescilli olmayan karakterinin ölüm sonrası aktarımını büyük ölçüde engellediği anlamına gelir. SNS içeriğinin ölüm durumunda varsayılan olarak iletilmesine karşı olan argüman, telif hakkının iletilmesindeki sorunlar ve ölüm sonrası gizlilik (PMP) olgusuyla da desteklenmektedir. Sonuç olarak, SNS içeriğindeki mülkiyet ve telif hakkı ile ilgili sorunlar dikkate alındığında, bu sayın içeriğinin hukuki niteliğiyle ilgili daha alakalı kavram, bu bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınan PMP'dir. 4. 4 Sosyal asitelerinde mülkiyet tahsisi. Şu ana kadar çoğu sayın içeriğinin telif hakkı olduğunu ve bu nedenle potansiyel olarak iletilebilir olduğunu tespit ettik. Bu bölüm, Hizmet Sağlayıcı Sözleşmeleri, Facebook ve Twitter, tarafından belirlenen şekilde kullanıcıların sayın hesap içeriğindeki mülkiyeti, mülkiyeti ve telif hakkı tahsisini analiz edecektir. Bu bölümde bu içeriğin mülkiyet mi yoksa telif hakkıyla korunan eser mi olduğu tartışıldıktan sonra, kullanıcıların sayın hesaplarını kullanmaya başlamadan önce akdettikleri sözleşmelere göre varsa telif hakkını kimin alacağı sorusuna cevap verilecektir. Facebook'un kullanım koşulları ve gizlilik politikası, hak ve sorumluluklar beyanı ve veri kullanım politikası olarak bilinmektedir. Ayrıca, kullanıcıların Facebook'taki davranışlarını belirleyen şartlar labirenti diğer spesifik şartlarda, politika belgelerinde, yönergelerde ve formlarda da bulunmaktadır. Bu şartlar sıklıkla revize edilir ve önerilen değişiklikler, değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce Facebook site yönetim sayfasında yayınlanır. Alman kullanıcılar dışında, Alman yasalarının geçerli olduğu durumlarda, yargı yetkisi açısından sözleşme, Kaliforniya eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Bununla birlikte, sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar, Münhasıran ABD, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde bulunan bir eyalet veya federal mahkemede veya San Mateo ilçesinde bulunan bir eyalet mahkemesinde, çözülecektir. Facebook şunu belirtirken açıkça UGC'nin mülkiyetine atıfta bulunuyor. Facebook'ta ve kullandığınız diğer Facebook şirketi ürünlerinde oluşturduğunuz ve paylaştığınız bu tür içeriklerin fikri mülkiyet hakları, telif hakkı veya ticari markalar gibi, size aittir. Bu şartlardaki hiçbir şey, kendi içeriğinize ilişkin haklarınızı ortadan kaldırmaz. Bu terim, özellikle e-postalar için, sonraki bölümlerde analiz edilen diğer bazı terimlerle karşılaştırıldığında daha hoşgörülü görünmektedir. Çünkü kullanıcıların içeriğin sahipliğini ve kontrolünü tanır, ancak yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan ve paylaşılan içerikteki IP için. Ancak kullanıcıların içeriklerini kullanmak için Facebook'a verdikleri kapsamlı lisansa bakıldığında, bu kontrolün başlangıçta söylendiği kadar güçlü olmadığı görülüyor. Üstelik ortalama bir kullanıcı için biraz anlaşılmaz olan terim, içeriğin silinmesiyle ilgilidir. Bu hükümden, kullanıcının içeriğin gerçekten kaldırılıp kaldırılmadığından ve bu içeriğin kalabileceği, makul sürenin, gerçekte ne anlama geldiğinden emin olamayacağı sonucu çıkmaktadır. Ayrıca Facebook'un bu özel içeriği ne amaçla kullandığı da belirsiz. Ayrıca, kullanıcı kontrolü elinde tutuyor ve içeriği istediği zaman kaldırabiliyor gibi görülse de hesapta durum böyle değil. Hesap yalnızca Facebook'un yazılı izniyle devredilebilir ve yalnızca kullanıcının kendisi hesaba erişme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Facebook, kullanıcının içeriğin sahibi olduğunu belirtirken, Facebook hesabın sahibidir ve e-posta hesaplarındakiyle aynı hukuki sonuçları tespit edebiliriz. Bu, ilk bakışta nispeten kapsamlı görünen bir şekilde kullanıcıların kontrolünü azaltır. Ancak kullanıcıların içeriklerini göndermek ve paylaşmak için özel mülk yazılım kullanmaları nedeniyle bu durumda anlaşılabilir bir durumdur. Daha fazla kontrol, muhtemelen kullanıcıların içeriklerini bir platformdan diğerine indirip aktarabileceği anlamına gelecektir. Bu, bu kitapta daha önce tartışıldığı gibi bir mülkiyet özelliği olacaktır. Ayrıca lisans uygulanıyor ve kullanıcılar, Facebook'un içeriklerini kullanmasına itiraz edemiyor. Bu konuda herhangi bir müzakere yapılmıyor ve kullanıcılar yine içerikleri üzerinde kontrol sahibi olmuyor. Twitter ayrıca kullanıcıların hizmetler üzerinde veya aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz her türlü içerik hakkını saklı tuttuğunu vurguluyor. Sizin olan sizindir, içeriğinizin sahibi sizsiniz. Twitter, Facebook'un gerektirdiğine benzer şekilde UGC'ye geniş bir lisans verilmesini gerektiriyor. Bu nedenle analiz yukarıdakine benzer. Aradaki fark, gizlilik ayarları ve kullanıcıların varsayılan olarak herkese açık olan Twitter'da içerik paylaşma şeklidir. Temel yazılım Twitter'ın mülkiyetindedir ve kullanıcı, onu kullanmak için devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans alır. Ancak Twitter, platformunda yayınlanan tweetler ve içeriklerdeki mülkiyet veya telif hakkı haklarını tanımaya hazır olsa bile mahkemelerin benzer bir karar verme olasılığı daha düşük. Ancak ABD'nin bu konulardaki davaları esas olarak mahkeme celpleri ve işveren çalışan ilişkileriyle ilgili olduğundan, konu hala çok belirsizdir. Orada bile mahkemeler net bir rehberlik sağlayamadı. Bu yazının yazıldığı sırada Birleşik Krallık'ta konuyla ilgili herhangi bir dava bulunmamaktadır. a. Aracılık sözleşmeleri ve ölüm halinde SNS içeriğinin iletimi. Ölüm üzerine iletimle ilgili temel konu, sayın hesaplarının devredilemez niteliğidir. Facebook'un şartları, anlaşmanın, herhangi bir üçüncü taraf lehtar hakkı vermediğini, belirtiyor. Facebook hesapları, kullanıcıların yönettiği herhangi bir, sayfa, veya, uygulama, dahil olmak üzere, Facebook'un yazılı izni olmadan devredilemez. Kimliğe bürünme, başka bir kullanıcının hesabını, o kullanıcıymış gibi davranarak kullanma, konusunda açık bir yasak vardır. Çünkü şifre paylaşımı yasaktır ve kullanıcıların, ayrıca başka birinin kendi hesaplarına erişmesine izin vermesi de yasaklanmıştır. Twitter'ın ayrıca, ihlali durumunda hesabın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanan katı bir kimliğe bürünme politikası vardır. Hesabın devredilebilir olup olmadığına ilişkin net Twitter kuralları yoktur ancak kimliğe bürünme politikasından buna izin verilmediği sonucu çıkarılabilir. Aktarılabilirliğin önemli olduğu bölüm 2'de tanımlanan mülkiyet olayları göz önüne alındığında, bireylerin hesap sahibi olamayacakları açıktır. Ancak içeriğe sahip olma meselesi ayrı bir konudur ve daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Facebook, ölen kullanıcılarla ilgili olarak hiçbir hüküm, Facebook ile ölen kullanıcı arasındaki sözleşmeyi açıkça feshetmez. Facebook'un, haklar ve sorumluluklar beyanı, ve veri kullanım politikası, çok uzun bir süre boyunca ölen kişinin hesabıyla ilgili yalnızca tek bir hüküm içeriyordu. Bu muğlak hüküm, veri kullanım politikasının bilmeniz gereken diğer şeyler, bölümünde gizlenmiş ve Facebook'un, bellekleştirme, sürecine ve belirli koşullar altında hesabın kapatılmasına atıfta bulunulmuştu. Olabilir, teriminin kullanılması, Facebook'un, herhangi bir kriter belirtilmeden, bir hesabı anma veya kapatma yönünde muğlak bir söz verdiği anlamına geliyordu. Bu seçeneğin Facebook'un şartlarına eklenmesi, bir Facebook çalışanının kişisel kaybından kaynaklanmıştır. Bu, ölüm durumunda dijital varlıklarla uğraşmaya ilişkin olağan uygulamayı bir kez daha doğruladı, medyada yer alan haberler, örneğin, geriye bakış videolarında olduğu gibi, çalışanların kişisel kayıpları, anıtlaştırma, siyasi çıkarlar, ABD eyalet yasaları, veya mahkeme davaları, Twitter ve Harris davası. Facebook'un hizmet şartları artık çok daha net ve açık bir şekilde bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alınan anıtlaştırma ve eski iletişim seçeneklerine atıfta bulunuyor. Fiili sözleşmedeki bu hükme ek olarak, Facebook'un sona eren politikasına ilişkin diğer tüm ayrıntılar, Facebook'un yardım merkezinin çeşitli bölümlerinde ve çeşitli taleplerde ve iletişim formlarında sunulan seçeneklerde yer almaktadır. Edwards ve Harbinja, yerlerini ve doğalarını akılda tutarak, bu form ve politikalardan bazılarının bağlayıcı sözleşme şartları yerine, yalnızca iyi uygulama bildirimleri olup olmadığını sorguluyor. Bu nedenle, genel hizmet şartlarında bahsi geçmeyen talep ve yardım formlarının, Facebook ile kullanıcıları arasındaki sözleşmenin bir parçası olmadığı, zira bunlarda bazı önemli şart hükümlerinin yer almadığı öne sürüldü. Bu durumda, referans yoluyla kuruluş söz konusu olacaktır ve Facebook, bunları kullanıcıların dikkatine sunmak için gerekli adımları atmamıştır. Bu, yukarıdaki terimin ana terimlere dahil edilmesiyle değişti, dolayısıyla terimlerin dahil edilmesi tartışmalı bir şekilde mevcuttur. Yine de, kullanıcıların terimler konusundaki farkındalığı ve yardım sayfalarının ana hizmet şartlarıyla bağlantılı olmaması konusunda bir sorun var. Ayrıca, genel hizmet şartları gibi, bu yardım merkezi sayfaları ve formları da sıklıkla kullanıcılara bildirimde bulunulmadan değiştirilir ve değişiklikleri takip etmek imkansız olsa da zordur. McCollick, Facebook'un ölen kullanıcılara ilişkin politikalarına bakıldığında, Facebook'un tüm ölen kişilerin hesaplarını anma politikasının olduğu açıkça görülüyor, diyor. Ancak teknik olarak Facebook, kendisine bildirilmediği sürece birisinin ölüp ölmediğini bilemiyor. Örneğin, bir kullanıcının hareketsizliğinden veya arkadaşlarının anma gönderilerinden bunu çıkaracak teknik araçlara sahip olabilir, ancak, resmi olarak, bildirilmediği sürece adım atmama yaklaşımı daha iyidir ve daha fazla kesinlik sağlar. Ek olarak, Facebook'un hesap hareketsizliği politikası yoktur. Bu, profillerin kalıcı olmasa da çok uzun süre aktif kalabileceği ve aktif olmayan hesapları silmeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle hesapların anıtlaştırılmasının veya devre dışı bırakılmasının tek yolu, bir kullanıcı veya kullanıcı olmayan kişinin ölümü Facebook'a bildirmesidir. Başlangıçta istek, kullanıcının ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra başkaları tarafından da gönderilmiş olabilir. Kimin tam olarak, diğer, olarak istek gönderebileceği belli değildi, arkadaşların arkadaşları, kullanıcı olmayanlar, herhangi biri. Bu nedenle Haziran 2013'te Facebook, anma talep formundaki vefat eden kişilerle olan ilişkideki, diğer, seçeneğini kaldırdı. Mevcut hafızalaştırma politikası yine arkadaşların ve muhtemelen başkalarının da talepte bulunmasına izin veriyor, ancak talepte bulunan kişiye, anıtlaştırma talebinde bulunmadan önce kişinin ailesiyle iletişime geçmesini tavsiye ediyor. Anıtlaştırmanın etkisi, geçerli giriş bilgileri ve şifreye sahip olanlar bile dahil olmak üzere herhangi birinin hesaba giriş yapmasının engellenmesidir. Hayattayken merhumun içeriği, paylaşıldığı kişiler tarafından görülebilir durumda kalır, gizlilik ayarları, olduğu gibi, kalır. Hesabı yalnızca vefat eden kişinin seçtiği miras irtibat kişisi yönetebilir ve kullanıcı ölmeden önce silme talebinde bulunmuşsa bu seçenek kullanılamayacaktır. Facebook, gizlilik ayarlarının ölüm sonrasında da kalmasına izin verirken, ölen kişinin mahremiyetine saygı göstermek istediğini iddia ediyor. Gizlilik ayarlarına bağlı olarak, onaylanmış arkadaşlar merhumun zaman çizelgesinde paylaşım yapmaya devam edebilir. Anıtlaştırılan hesaplar, zaman çizelgeleri, artık tanıyor olabileceğiniz kişiler, önerilerinde veya diğer öneri ve bildirimlerde görünmez. Facebook ayrıca ölen kişinin gizliliğini korumak için, iletişim bilgileri ve durum güncellemeleri gibi hassas bilgileri de kaldırıyor. Ayrıca anıtlaştırma, ölen kişinin gelecekteki Facebook gönderilerinde, fotoğraflarında veya diğer içeriklerde etiketlenmesini de önler. Ölen bir kişinin anıtlaştırılmış hesabını arkadaşlıktan çıkarmak, birinin arkadaş listesinden çıkarılması, kalıcıdır ve yenilenen bir arkadaşlık isteğinin onaylanmasının hiçbir yolu yoktur. Görünüşe göre, anıtlaştırılmış bir hesaba veya profile bir arkadaş eklenemiyor, bu, ebeveynlerini hayattayken arkadaş olarak eklememiş olabilecek vefat etmiş çocukların ebeveynleri için bir sorun olabilir. Ancak MacKalig'in belirttiği gibi, Facebook'un, örneğin yaslı bir ebeveyn tarafından, Bay Berlin'in isteğini ve erişim iznini karşıladığı için arkadaş olarak eklenmeye yönelik bir özel talep yapması durumunda Facebook'un dikkate alıp almayacağı veya bunu kabul edip etmeyeceği açık değildi. Oğlunun lookback videosu, mevcut hüküm, merhumun hesabının kaldırılması veya anılması dışında herhangi bir talebe izin vermeyecek şekilde güncellenmiş gibi görünüyor. Merhumun hesabının devre dışı bırakılması ve kaldırılmasıyla ilgili prosedür Son birkaç yıldaki son revizyonlardan önce uzun süredir karmaşık ve belirsizdi. Facebook bu seçeneği sundu, ancak çok genel ifadeler ve belirsiz kriterlerle, bunu, özel istek, olarak adlandırdı. Bu seçenek yalnızca, doğrulanmış birinci derece aile üyeleri, veya Vasi için geçerliydi ve merhumla olan ilişkinin doğrulanması gerekiyordu. Yine Facebook, özel isteklerin yerine getirileceğine dair kesin bir söz vermeden yalnızca bu istekleri işlemeye söz verdi. Bu durum yakın zamanda açıklığa kavuşturuldu ve süreç, hesap sahibinin birinci derece aile üyesine veya vasisine açık hale getirildi. Facebook, bu talebi hızlı bir şekilde işleme koymak için ölüm belgesini veya bu mümkün değilse diğer belgeleri gerektirir, yetki belgesi, vekaletname, Doğum belgesi, son vasiyetname ve vasiyetname, miras mektubu, bir kişinin vefat ettiğinin kanıtı, ölüm ilanı veya anma töreni, kartı. Araştırmacılar, ölen bir kullanıcının profilinin kaldırılması prosedürünün Facebook'un amacına ve özelliklerine, öncelikle kişinin arkadaşlarıyla iletişim halinde kalma, aykırı olduğunu savundu. Örneğin kasket, arkadaşlarla ve profillerle olan bu dijital bağı esas olarak birlikte oluşturulduğunda, Facebook'ta etiketleme, Facebook'taki farklı etkileşimler aracılığıyla, ebeveynlerin, çoğunlukla kullanıcıların Facebook'taki arkadaşları değil, kalıcı olarak silinme talebinde bulunma hakkını sorguluyor. Paylaşma veya yeniden yayınlama Küçük bir örneklem büyüklüğüne bakmasına rağmen Pennington, Üniversite öğrencisi araştırma katılımcılarının tamamının, ölen bir kullanıcıyı asla arkadaşlıktan çıkarmadığını, ancak bunu yapmama nedenleri çok çeşitli olduğunu buldu. Araştırmalar, çoğu Facebook kullanıcısının arkadaş listesinde ebeveynlerinin veya çocuklarının bulunmadığını, ancak %93'ünün Facebook arkadaş listesinde başka akrabalarının bulunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca çoğu kullanıcı çevrimdışı arkadaşlarıyla bağlantı halindedir ve yalnızca küçük bir yüzdesi çevrimdışı olarak hiç tanışmadıkları kişilerle arkadaş olmuştur. Bu nedenle, devre dışı bırakma, hafızaya almanın ötesinde, ölen kullanıcının ailesi ve arkadaşlarının çıkarlarının uzlaştırılması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Birlikte oluşturulan bu profillerde arkadaş listelerinde yer almayan aile üyelerinin bir kullanıcı bu yönde bir istek belirtmeden, bu tür bir profilin silinmesini ve diğer kullanıcılar için değerli materyallerin kaybolmasını talep etmesine izin vermek kullanıcının yararına mıdır? Bu soruya bu bölümde ve 7. bölümde daha sonra tekrar döneceğiz. Karen Williams vakasının ardından Facebook, bazı durumlarda izin verilen hesap içeriğinin kopyalarının aksine, bir aile üyesinin hesaba erişmesine izin vermiyor. McCaulick, bu değişikliğin, büyük olasılıkla, bunu yapmanın sınırlı durumlar dışında elektronik iletişimlerin üçüncü taraflara ifşa edilmesini yasaklayan bir Amerika Birleşik Devletleri federal yasası olan saklı iletişim yasasını ihlal edebileceği korkusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bunun pratikte nasıl işlediğine dair bir örnek sahar daftarı davasında bulunabilir. Özellikle, kararın şu yorumla sonuçlanması dikkat çekicidir. Elbette hiçbir şey Facebook'un başvuru sahiplerinin sahar adına rıza gösterme yetkisine sahip olduğu ve talep edilen materyalleri gönüllü olarak sağlama hakkına sahip olduğu sonucuna varmasını engellemez. Lem bu beyandan cesaret alarak şöyle dedi: "Bu cümle nihai olarak faydalıdır çünkü bana göre James Lem bu mahkemenin ölen bir kullanıcının mirasını vasiyet eden kişinin, sözleşmenin 2702. maddesi uyarınca yasal rıza sunmasına karşı çıkmayacağını kuvvetle ima etmektedir. Saklanan iletişim yasası, Lem ayrıca mahkemenin yerinin, Facebook'un şartlarına göre seçilen yargı alanı olan Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde olduğunu da hatırlatıyor. Öte yandan McCollick, bu yasaklayıcı beyanın ihtiyatlı bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda uyarıyor, Birincisi, Facebook'un, bir yöneticinin veya icracının bu gibi durumlarda rıza verme yetkisine sahip olduğu yönünde yanlış bir sonuca varma korkusunu kabul etmiyor. İkincisi, bu tür bir onay yasal olsa bile, Facebook'un bu iletişimleri yayınlama yükümlülüğü altında olmadığı gerçeğini de göz ardı ediyor. Çünkü kanun, sağlayıcıya iletişimlerin içeriğini ifşa edip etmeme konusunda takdir yetkisi veriyor. 2702'de. Bir kullanıcının iletişimlerin ifşa edilmesine yönelik rızasının etkisine ilişkin olarak kanun, iletişimin içeriğini ifşa edebilir, ifadesini kullanmaktadır, bu, sağlayıcının harekete geçmesi ve iletişimi sağlaması gerektiği anlamına gelmez. Bu yorum daftarı davasında da takip edilmiştir. Ayrıca iletişimin içeriği devlet dışında kimseye açıklanamaz ve bu nedenle tek çözüm kullanıcının rızasıdır. Birleşik Krallık'ta 2000 tarihli soruşturma yetkilerinin düzenlenmesi kanununun birinci, kısım birinci, kısmının benzer hükümlerini yorumlayacak benzer bir durum bulunmamaktadır. Facebook'un yardım sayfasında, merhumun hesabındaki içeriğin, merhumun yetkili bir temsilcisi tarafından ve nadir durumlarda mahkeme kararıyla talep edilmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor. Yardım sayfası daha sonra çeşitli sorular soran ve kimlik kanıtının sunulmasını gerektiren bir talep formuna bağlanır. Bunun, ölüm ilanına dayalı bir talebe izin veren eski talep versiyonundan çok daha kesin olduğunu belirtmekte fayda var, ayrıca, bu prosedürün uygulanması ve belgelerin sağlanması durumunda bile Facebook, talebin yerine getirileceğini garanti etmez. Bu, bir hesabın devre dışı bırakılması ve kaldırılmasına çok benzer bir durumdur. Son olarak Facebook, yakın zamanda duyurulan eski iletişim seçeneğiyle Google'ın liderliğini ve etkin olmayan hesap yöneticisini takip etmiş görünüyor. 12 Şubat 2015'ten itibaren Facebook, ABD'deki kullanıcılarının bir arkadaşlarını veya aile üyelerini Facebook mülklerinin yöneticisi olarak atamalarına ve öldükten sonra hesaplarını yönetmelerine izin verdi. Bu daha sonra dünya çapındaki diğer kullanıcılara sunuldu. Eski bağlantının sınırlı sayıda seçeneği vardır, anıtlaştırılmış zaman çizelgesinin en üstünde görüntülenecek bir gönderi yazmak, yeni arkadaşlık isteklerine yanıt vermek ve ölen kullanıcının profil resminin ve kapak fotoğrafının güncellenmesi. Ayrıca, bir kullanıcı, veliahtına Facebook'ta paylaştığı fotoğraf, gönderi ve profil bilgilerinin bir arşivini indirme izni verebilir. Eski kişi, hesaba giriş yapamayacak veya vefat eden kişinin özel mesajlarını göremeyecektir. Diğer tüm ayarlar, hesabın anıtlaştırılmasından öncekiyle aynı kalacaktır. Son olarak bir seçenekte kullanıcının ölümünden sonra hesabının kalıcı olarak silinmesine karar vermesidir. Facebook'a göre bu özelliğin ardındaki mantık, hem yaslı bireyleri, aile, arkadaşlar ya da hepsi belli değil, hem de ölüm durumunda hesaplarına ne olacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcıları desteklemektir. Facebook'un bu hamlesi kuşkusuz kullanıcıları açısından değerli bir gelişme. Çıkar dengesini aileden ve en yakın akrabalardan kullanıcılara kaydırıyor. Kullanıcılar artık eski kişilerinin kim olduğu üzerinde kontrole sahip ve bu kişi yalnızca Facebook arkadaşlarından biri olabilir. Eski kişi, kullanıcı adına paylaşımda bulunamadığı için, anma amaçlı bir mesaj ve zaman çizelgesi ile profil resmini değiştirmek dışında, merhumun hesabı üzerinde çok fazla kontrol sahibi değildir ve merhumun arşivini indirmek için izne ihtiyaç duyar. Kullanıcının içeriği, başlangıçta bu iznin içeriğin tamamını mı yoksa bazı kategorileri mi kapsadığı belli değildi. Son değişiklikler, eski kişinin merhumun yüklediği fotoğraf ve videoları, Duvar gönderilerini, profil ve iletişim bilgilerini, etkinlikleri ve arkadaş listesini alabilmesini sağladı. Mesajları, kişinin tıkladığı reklamları, dürtüklemeleri, güvenlik ve ayar bilgilerini veya otomatik olarak senkronize ettikleri ancak yayınlamadıkları fotoğrafları almayacaklar. Bunun nedeni, bu içeriğin özel veya hassas doğasından kaynaklanmaktadır ve bunu PMP duruşuyla destekliyorum. Ancak anlaşılır bir şekilde Facebook, geçerli bir vasiyetname veya açık rızayı ifade eden başka bir yasal rıza belgesine yanıt olarak bu tür bilgilere erişim sağlayabileceğini belirtiyor. Sorunlardan biri bu seçeneğin belirsiz yeridir, merhumun hesabıyla ilgili diğer seçeneklerde de görüldüğü gibi, yukarıdaki tartışmaya bakınız. Bir Facebook eski kişisi belirlemek için kullanıcının ayarlara gitmesi, güvenliği seçmesi ve ardından sayfanın altındaki, eski kişiyi seçmesi gerekir. Üstelik mevcut politika kapsamında, bu seçeneğin mirasçıların ve en yakın akrabaların sahip olduğu seçeneklere, yukarıda belirtildiği gibi devre dışı bırakma ve hafızaya alma, üstün gelip gelmeyeceği belli değil. Facebook'un bunu hizmet koşullarında açıkça belirtmesi gerektiğini savundum. Bu bir dereceye kadar açıklığa kavuşturuldu. Ancak bu bilgi kaldırma talep formunda görünmediğinden yine de makul değil. Ayrıca, mirasçı olarak belirlenen ve merhumun içeriğinin arşivini indirme seçeneğine sahip olan bir arkadaşla mirasçıların veya ailelerin çıkarlarının çatışması ile ilgili sorunlar olabilir. Örneğin, kullanıcının eserlerinin telif hakkı mirasçılar tarafından devralınıyorsa ve miras sorumlusu bu içeriği kullanıcının izniyle edinmişse, bu içerik vasiyetname veya vesayet kanunu hükümlerinden muaf olacak mı? Bu seçenekle Facebook, dengeyi önemli ölçüde değiştiriyor ve ölen kişinin çıkarlarını ve ölümden önceki kararlarını daha fazla hesaba katıyor. Facebook, ölen kullanıcılarla ilgili şartlarını yeniden gözden geçirmenin bir sonraki turunda, Nisan 2019'da bir, haraç bölümünü kullanıma sundu. Bu, ben ve bölgede çalışan diğer akademisyenler de dahil olmak üzere dış paydaşlarla yapılan bir dizi istişare sonrasında geldi. Yeni hüküm, hafızalaştırmayı daha da geliştirmeyi ve eski irtibata yeni yetkiler sağlamayı amaçlıyor. Merhumun profilinin haraç tarafı, zaman çizelgesiyle birlikte bulunur ve zaman çizelgesi, merhumun ölmeden önce belirlediği haliyle hala görünür durumdadır, oysa haraçlar, Ölen kişinin anısına ölümden sonra oluşturulan gönderileri içerir. Miras kişisi, vergilerin görünürlüğünü değiştirebilir ve aşağıdakileri yapabilir, kimin haraç gönderebileceğini değiştirebilir, tribüts gönderilerini silin, merhumun etiketlendiği gönderileri kimlerin görebileceğini değiştirin, Ölen kişinin başka birisinin paylaştığı etiketlerini kaldırmak ve vefat eden kişi zaman çizelgesi incelemesini etkinleştirmişse eski kişi, haraçlar bölümündeki gönderiler için bunu kapatabilir. Facebook aynı zamanda reşit olmayan çocuklarını kaybeden ebeveynlerin veliyat kişi olmayı talep etmelerine izin verecek şekilde politikalarını da değiştirdi. Bu büyük ihtimalle Berlin davası ya da Molly Russell'ın trajik ölümü vakası gibi son zamanlardaki mahkeme ve medya davalarına yanıt niteliğindedir. Son olarak, bu değişiklik yinelemesinde Facebook, merhumun henüz anılmayan profilleri için yapay zeka kullanımına açıklık getirmeye çalıştı. Facebook, yapay zekayı kişinin etkinliklere davet edilmesini önermek veya arkadaşlarına doğum günü hatırlatıcısı göndermek gibi sıkıntı yaratabilecek yerlerde görünmesini engellemek için kullandığını iddia ediyor. Edwards ve Harbinja, yapay zeka kullanımının kesin kapsamı ve ayrıntılarının hala belirsiz olduğunu ve Facebook'un bunu hizmet şartlarında ve yardım merkezinde daha net hale getirmesinin faydalı olacağını savundu. Bu tür araçlar Kullanıcılara, belki de hangi verilerin korunmasını veya silinmesini istediklerini veya istemediklerini veya bu verilerin kime gitmesi gerektiğini belirterek, kendi geleceklerini açıkça şekillendirme şansı verir. Hem geleneksel isteklerle hem de standart hizmet şartlarıyla ilgili çatışmalar da dahil olmak üzere, bu tür teknolojik çözümlerle ele alınması gereken pek çok konu var. Ayrıca, anekdot niteliğindeki kanıtlar hem Google'ın, Bölüm 6'da tartışılmıştır, hem de Facebook araçlarının nispeten belirsiz kaldığını göstermektedir. Facebook ve Google, mevcut seçenekleri daha belirgin hale getirebilir ve, yardım, sayfalarının bir parçası olmaktan ziyade temel hizmet şartlarının bir parçası haline getirebilirler. Son olarak, belirlenen eski bağlantı, üzerine düşeni yapmayı reddedebilir veya yerini tespit edemeyebilir, bu da sosyal ağın başlangıçtaki iyi niyetini bozar. Heyecan, benzer şekilde, Twitter'ın kullanıcı sözleşmesi, hizmet şartları, gizlilik politikası, ve, kurallar ve politikalar, dahil olmak üzere çeşitli sayfalara yayılmıştır. Bu terimler kullanıcının profil yardım sayfasına bağlı olduğundan pek görünür değildir. Ayrıca Twitter'ın politikası, hesabın kalıcı olarak kaldırılabileceği bir süre, 6 ay, hareketsizlik içermesi bakımından farklılık göstermektedir. Diğer bir fark ise Twitter'ın, ölen kişinin hesabına ilişkin, kurallar ve politikaların, genel, bölümünde belirtilen tek seçenek politikasına sahip olmasıdır. Bu bölüme göre, esasen katı bir sözleşme şartından ziyade bir yardım sayfası olan, tereke adına hareket etme yetkisine sahip bir kişi veya merhumun birinci derece aile üyesi olduğu doğrulanmış bir kişi, hesabın devre dışı bırakılmasını talep edebilir. Formun önceki versiyonunda, ilgili tarafların taleplerinin dikkate alınması için kapsamlı bir bilgi ve belge listesi sunmaları gerekiyordu. Belgelerin Twitter'ın San Francisco'daki adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekiyordu. Daha fazla iletişim e-posta yoluyla yapılabilir. Bu son zamanlarda basitleştirildi ve ilk etapta devre dışı bırakma talebinde bulunmak için çok daha az bilgi gerekiyor. Çevrim içi form gönderildikten sonra Twitter, daha fazla talimat vermek ve merhum hakkında bilgi, talepte bulunanın kimliğinin bir kopyası ve merhumun ölüm belgesinin bir kopyasını sağlama talebini iletmek üzere e-posta yoluyla iletişime geçeceğini taahhüt eder. Twitter'da tıpkı Facebook gibi, hesaba erişim konusunda açık bir ifadeyle şu ifadeyi kullanıyor, merhumla ilişkisi ne olursa olsun hiç kimseye hesap erişimi sağlayamıyoruz. Twitter terimleri bu nedenle Facebook'tan daha az seçenek sunar. Anlaşılacağı gibi, Twitter'ın özellikleri ve doğası gereği, Facebook'unkine benzer seçeneklerin mevcut olması düşünülemez. Twitter'daki takipçiler kişinin tam olarak arkadaşı değildir ve çoğu aslında tamamen yabancıdır. Twitter'daki topluluğun doğası da oldukça farklıdır. Farklı ilgi alanlarını paylaşan ve tartışmalara katılan kullanıcılar, Facebook kullanıcıları kadar iletişimde kalmak ve kişisel bilgileri paylaşmak istemezler. Facebook tarafından belirsiz durumlarda sağlanan kullanıcıya ait içerikleri alma seçeneği Twitter'da hiçbir şekilde mevcut değildir. Öte yandan, çoğu tweet herkese açıktır ve bunlara herkes erişebilir, bu nedenle kullanıcının hesabına erişim sağlanması gerekli değildir. Tweetlerinin çevrimdışı dışı arşivini yalnızca kullanıcılar kendileri indirebilir. Aileleri veya arkadaşları, hesabın işlem yapılmadığı süreyi, şu anda 6 ay hesaba katarak erişilemez olacağını göz önünde bulundurarak herkese açık tweetlere kendileri erişebilirler. Özel tweetler ve korumalı hesaplar söz konusu olduğunda da Facebook'takine benzer sorunlar ortaya çıkıyor ve bunlar için de Facebook'ta olduğu gibi bir tür kullanıcı tercihi gerekiyor. Son zamanlarda Twitter, kullanıcı adlarını serbest bırakmak, ve ağdaki bilgileri daha güncel ve güvenilir kılmak için, ölenler de dahil olmak üzere aktif olmayan kullanıcılarının hesaplarını kaldırma girişiminde bulundu. Bu durum, kullanıcılar ve yorumcular arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve Twitter, planı durdurmaya ve bunun yerine bir anıtlaştırma politikası uygulamaya karar verdi. Bu yazının yazıldığı sırada ne yazık ki bu politikanın nasıl görünebileceğine dair herhangi bir ayrıntı duymadık. Sonuç olarak Twitter'ın, bu ağın doğası ve kullanımı dikkate alındığında, ölen kullanıcıların hesaplarına karşı mantıklı bir yaklaşım sergilediği görülüyor. Aileler isterlerse tweetlere erişebildikleri için tweetlerin kamuya açık olması Facebook ile karşılaştırıldığında hafifletici bir fakt örneğin, ayrıca, devre dışı bırakılmasını ve istisnai durumlarda merhumun mahremiyetinin korunmasını talep edebilirler. Merhumun aileleri ile Twitter arasındaki olası iletişimi zorlaştıran faktör, Twitter'ın yazışmaların posta yoluyla yapılmasını zorunlu tutmasıdır. 4. 5 Ölüm Sonrası Gizlilik Bölüm 3'te gösterildiği gibi, SNS içeriğinin ve bölüm 6'da ele alınan e-postanın, iletimi dikkate alındığında ortaya çıkan kritik bir konu, liberal özellik anlayışı ve özellik, Bilgi amaçlı mahremiyet kavramları açısından anlaşılan ölüm sonrası gizliliktir. Beden ve Ölümsüzlük. SN hizmet sağlayıcıları, ölen bir kişinin hesabını devretmeyi veya mahkeme davalarında şirketin haberlerine ve şirketle yapılan konuşmalara erişim, hafızaya alma veya içeriye izin vermeyi reddederek, terimin kendisini kullanmadan, defalarca PMP'ye atıfta bulunur. Başlangıçta Facebook'un Avrupa Birliği, AB, veri koruma mevzuatına uyması gerektiğini belirtmek önemlidir. Bağlı kuruluşu Facebook Ireland Limited, ABD hizmet sağlayıcısı ve veri denetleyicisi olduğundan, İrlanda veri koruma yasaları geçerlidir. Dahası, Almanya'daki bir davada Facebook, genel merkezi İrlanda'da olduğundan, İrlanda veri koruma kanununun tüm AB kullanıcıları için geçerli olması gerektiğini başarıyla iddia etti. Önceki bölümdeki tartışmayı hatırlarsak, İrlanda hariç çoğu AB üye devletinin kendi veri koruma rejimlerinde PMP'yi bir dereceye kadar tanıdığı gösterilmiştir. Birleşik Krallık ve ABD'de bunu korumamaktadır. Bu, mevzuatın genel olarak aşağıdakileri gerektirdiği anlamına gelir. Facebook tarafından yalnızca yaşayan bireylerin kişisel verileri korunacaktır. Buna rağmen Facebook, bir hesabı anıtlaştırma sürecinde merhumun mahremiyetini korumak amacıyla, iletişim bilgileri ve durum güncellemeleri gibi hassas bilgileri, kaldıracağını vaat ediyor. Facebook'un ölüm sonrası gizliliği koruduğu iddia edilen bir başka örnek ise, geriye bakış videosunun talep edilmesi veya merhumun hesap içeriğinin sağlanmasıdır. Bu durumda Facebook, yalnızca ölen kişinin, paylaşma seçeneği olmadan bağlantıyı talep eden onaylı arkadaşlarına benzersiz bir bağlantı sağlayabilir. Son olarak eski iletişim seçeneği, bir kişinin kendi hesabı üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayarak kullanıcının seçimini ve gizliliğini korur. Bu, veliyat kişinin merhumun hesabına giriş yapmasının yasaklanması ve bu kişinin merhumun özel mesajlarını görememesiyle kanıtlanmıştır. Bunun bir örneği, olduğu gibi, kalan zaman çizelgesinden farklı olarak, gönderilerin paylaşılabildiği, merhumun anısına ayrı bir sayfa olan Tributes'un yakın zamanda eklenmesiyle de örneklendirilmiştir. Tüm bu özellikler PMP'ye yardımcı ve destekleyicidir. Ancak bu ilk bakışta ölüm sonrası dostu politika karmaşıktır çünkü Facebook prensipte incelikli ve ayrıntılı bir seçime izin vermez ve eski iletişim özelliğiyle ilgili sınırlı seçenekler vardır. Ayrıca, bir hesabın anıtlaştırılması, kullanıcının katılabileceği veya vazgeçebileceği bir şey değildir, ancak kullanıcı eski kişiyi seçmemişse varsayılandır. ABD'deki ve belki de ABD'deki veri koruma rejimlerinin bağlantı noktası, kullanıcının bilinçli kararı ve verileri üzerindeki kontrolüdür. Bu rejim, çoğu durumda, ölen kişi için geçerli değildir, zira bu kişilerin kişisel verileri ve mahremiyeti genel olarak korunmamaktadır. Ancak sayıl sağlayıcıları, hükümlerinde iddia ettikleri gibi bu korumayı sözleşmeye dayalı olarak kurmak istiyorlarsa, Kullanıcılara bunu hayattayken kontrol edebilecekleri anlamlı bilgiler ve tutarlı seçenekler sunmaları gerekir. Facebook'un ilk günlerinde PMP konusu, 2009 yılında Kanada Gizlilik Komiserliği Ofisi tarafından kapsamlı bir incelemeyle incelendi. İncelemeden önce Kanada İnternet Politikası ve Kamu Yararı Kliniği, CIPPIC, ölen Facebook'un hesaplarından şikayette bulundu. Kullanıcılar Kanadalı komiser 3 spesifik konuya dikkat çekti, kullanıcılara profillerinin anıtlaştırılmasından vazgeçme fırsatı verilmeli, anmalaştırma sürecine ilişkin hizmet ve gizlilik politikası açısından net bilgiler yer almalıdır, ölen kullanıcının yakınlarının, kullanıcının profilinin kaldırılmasını talep edebilmesi için bir prosedür sağlanmalıdır. Komiser, tipik Facebook kullanıcılarının çoğunun anılmayı ve arkadaşları tarafından ölümünden sonra hatırlanıp onurlandırılma ihtimalini memnuniyetle karşıladığını ve bunun, Facebook deneyiminin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Komiser, hafızalaştırmanın kullanıcıların makul beklentilerini karşıladığı ve bir devre dışı bırakma mekanizmasının gerekli olmadığı konusunda tatmin olmuştur. Ancak başlangıçta, ön raporunda komiser, Facebook'un hesapların anıtlaştırılması amacıyla Facebook'un kişisel bilgilerinin kullanım amacından vazgeçebilecekleri bir araç sağlamasını ve kullanıcılara bu konuda bilgi vermesini tavsiye etmişti. Ancak Facebook bu öneriyi reddetti. Komiser, kullanıcıların hafızalaştırma süreciyle ilgili makul beklentilerine ilişkin sonuç nedeniyle, Facebook'un, kullanıcıların uygulamaya devam eden zımni rızası olarak adlandırdığı şeye güvenebileceği konusunda tatmin olmuştur. ABD için de benzer bir sonuca varılabilir, varsayımsal olarak ilgili içtihat ve raporların bulunmaması nedeniyle, zira buradaki mahremiyet mevzuatı merhumun mahremiyetinin korunmasını kapsamamaktadır. Eski iletişim özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte komiserin gereksinimleri bir ölçüde yerine getirildi ve Facebook yukarıda belirtilen argümanını yeniden değerlendirdi. Facebook'tan kişisel verilerin silinmesiyle ilgili olarak Facebook'un çeşitli noktalarda açıkça PMP'den bahsederken ABD'de hali hazırda yaşayan kullanıcılara ve ölen kullanıcılara bu seçeneği sunması yine çelişkilidir. Ayrıca Facebook bilgilerin silinmesinin başkaları tarafından gönderilen bilgileri kendi hesaplarında tutmak isteyebilecek, diğer kullanıcıların haklarıyla dengelenmesi gerekebileceği konusunda da uyarıyor. Üstelik yaşayan kullanıcıların silme taleplerinde bile, gruplardaki paylaşımlar ve arkadaşlarına gönderilen özel mesajlar gibi içeriklerin bir kısmı hala Facebook'ta kalıyor. Bu denge, örneğin ebeveynlerin veya yakın akrabaların bir hesabın silinmesini talep etmesi, ancak arkadaşlarının hesabı saklamak ve anıtlaştırmak istemesi durumunda da bozulabilir. Bu nedenle argüman çelişkili görünüyor ve PMP'yi ve kullanıcıların özelliğini tamamen desteklemiyor. Sorunun özü, bilginin, sahibinin, bunu ilk yayınlayan kişinin, onu kontrol etme hakkı ile bu paylaşılan bilginin, müştereken, kendilerine ait olduğuna inanan diğer kişilerin haklarıyla nasıl dengeleneceğidir. Burası, aynı zamanda Facebook'un koşullarının, formlarının ve yardım sayfalarının birbiriyle çeliştiği yerdir. Bu nedenle, bilgiler bir başkası tarafından bir zaman çizelgesinden kaldırılabilirken, Facebook bir kullanıcının bilgilerini tanımladığında, bu, başkalarının kullanıcının zaman çizelgesine gönderdiği öğeleri de içerir. Bu sorun bir kullanıcının ölümü üzerine ortaya çıktı ve Facebook'un yukarıda belirtilen tutumuna göre, bir vazgeçme seçeneği olmaksızın, eski kişi hariç, varsayılan hafızaya alma, bilgilerin ağda muhafaza edilmesi sorununu çözüyor. Son olarak, Kanada komiserine yapılan şikayetteki üçüncü konuya, akrabaların ölen bir kullanıcının profilinin kaldırılmasını talep etme prosedürü, ilişkin olarak Facebook, böyle bir prosedürün hali hazırda yürürlükte olduğunu doğruladı. Facebook, yakın aile üyelerinin hesabı tamamen kapatma taleplerini yerine getirdiğini ve politikasının, bir profilin, hatırlanması veya süresiz olarak saklanması seçimini en yakın akrabaya bıraktığını, belirtti. Sonuç olarak, Facebook kullanıcıya ölümden sonra bilgilerin silinip silinmeyeceğine karar verme seçeneğini reddetse de, miras kişi hariç, bir aile üyesinin veya en yakın akrabanın böyle bir karar vermesi uygun görüldü. Bu politika o zamandan beri gelişti. Facebook, talepte bulunan kişinin ölen kişiyle ilişkisini doğrulayamadığı takdirde taleplerin işleme alınmayacağını belirtiyor. Etkileri açısından, kaldırma talebinin kabul edilmesi halinde, zaman çizelgesinin ve ilgili tüm içeriğin tamamen kaldırılmasına neden olacaktır. Ancak süreç isteğe bağlıdır ve kaldırmanın uygun olup olmadığına karar vermek için hangi kriterlerin kullanıldığı belirsizdir. Ayrıca, aile üyeleri farklı seçeneklere ihtiyaç duyduğunda veya bir kullanıcı eski iletişim seçeneğinde içeriğinin silinmesini istediğinde, birbiriyle yarışan anıtlaştırma ve silme taleplerine ne olacağı da belirsizdir. Bu nedenle Facebook'un PMP'yi korumaya yönelik gerçek bir niyeti olabilir, ancak gerçekte bu, yukarıda belirtilen birçok sorun ve tutarsızlıkla karşı karşıyadır. Merhumun hesabıyla ilgili sunulan seçenekler tam tersi bir sonuca işaret ediyor gibi görünüyor, Facebook, ölen kullanıcının ailesinin çıkarlarını ve isteklerini korurken, kullanıcıya ölüm durumunda hesabına ne olacağına karar verme konusunda yalnızca sınırlı bir seçenek sunuyor. PMP'yi kısıtlamanın yanı sıra, ölen bir kullanıcının profili üzerindeki bu yetki, Hiçbir üçüncü taraf hakkının oluşturulmayacağı veya devredilmeyeceği yönündeki genel kural kapsamında değildir. Yukarıda gösterildiği gibi, Facebook'un tutarlı bir ölüm sonrası politikası oluşturabilmesi için bu seçeneğin dikkatle yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. İlk ve en önemlisi, Facebook'un kimin çıkarlarının üstün gelmesi gerektiğine karar vermesi gerekiyor, ölen kişinin çıkarlarının mı, Ailesinin ve en yakın akrabalarının mı yoksa Facebook arkadaşlarının mı? Bu karar, tutarlı ve sürdürülebilir bir politikanın uygulanması için temel bir varsayımdır. Ancak, aşağıdaki bölümde daha ayrıntılı olarak tartışılacağı gibi, öncelikle teknolojik olan bu çözümün hukukta tanınması gerekmektedir. Sonuç olarak, Facebook, kullanıcının özerkliğini ve mahremiyetini otopsi sonrasında tutarlı bir şekilde desteklediğini haklı olarak iddia edebilecektir. Bu tutarlı politika daha sonra örneğin eski iletişim aracılığıyla teknolojik olarak uygulanacaktır. Facebook, kullanıcıların ölümden sonra profillerini kontrol etmelerini sağlayarak ve ölen kişinin teknolojik olarak ifade edilen isteklerini başkalarının engellemesini önleyerek, İnternet gizlilik haklarının temelini oluşturan özelliğe saygı duyacak, Bernal'e göre, ve kullanıcılarının PMP haklarını tanıyacak. Twitter, gizlilik politikasında vefat eden kullanıcıların kişisel verilerine ve gizliliğine değinmiyor, ölen bir kullanıcı hakkında Twitter'la iletişime geçme yönergelerinde de bahsedilen sorun değil. Bunun yerine, yönergeler, merhumun mahremiyetine atıfta bulunarak, Merhumla ilişkisi ne olursa olsun hiç kimseye hesap erişimi sağlayamıyoruz, diyor. Ancak Twitter'da yayınlanan içeriğin çoğunluğu zaten herkese açık olduğundan ve kullanıcılar hizmet şartlarını kabul ederken bunu kabul ettiğinden sorun daha az belirgindir. Herkese açık tweetler varsayılan ayar olmasına rağmen, kullanıcılar tweetlerini özel hale getirebilir ve yalnızca onaylı takipçilerin görmesine izin verebilir. Bu, Twitter kullanıcılarının küçük bir yüzdesi tarafından yapılıyor çünkü tweetleri korumak neredeyse Twitter'ın amacını boşa çıkarıyor. Dolayısıyla PMP sorusu yalnızca bu az sayıdaki Twitter kullanıcısını ilgilendirecek ve Facebook'a ilişkin bulgular bu hesaplar için de geçerli olacaktır. PMP, ölen kişinin rızası olmadan, yani vesayet kanunları yoluyla veya aracıların merhumun e-postalarına erişim sağlamasını zorunlu kılarak sayın hesap içeriklerinin ölüm üzerine varsayılan aktarımına karşı bir argüman olarak hizmet eder. 168 bu, Ellsworth davasında mahkemenin kararlarını daha da haklı çıkarmaktadır. Ve daftarı, daha dolaylı olarak, ve hizmet sağlayıcıların PMP'yi dolaylı olarak tanıyan hizmet şartları. PMP'nin tanınması ve dolayısıyla özellik, bazı dijital varlık türleri, e-postalar ve sosyal ağlar gibi büyük miktarda kişisel veri içerenler, için veraset yasaları yoluyla iletimin kullanılmasının varsayılan konumunu sorgular. Mevcut çevrim dışı varsayılanları kullanmak yerine, burada ve daha önceki çalışmamda sayın hesap içeriklerinin aktarımı için daha incelikli çözümlere ihtiyaç duyulduğu tartışılıyor. Bu çözümler aşağıdaki bölümlerde incelenecek ve merhumun mahremiyet menfaatini ve özelliğini hesaba katmayı amaçlayacaktır. Yasanın mirasçılardan yana olması ve teknoloji çözümünün başlangıçta hayatta kalan ailelerin çıkarlarını desteklemesi nedeniyle bu çıkarlar çoğunlukla tanınmıyor. Bilgiler genellikle bir mülkiyet nesnesi olarak görülemediğinden, daha fazla ayrıntı için bakınız. Bölüm 6 ve çevrim içi içeriğin önemli bir bölümünü temsil ettiğinden, geleneksel mülkiyet türlerinin, tehlif hakkı, tehlif hakkı, ancak bazı istisnalar dışında, varsayılan olarak uygulanmamalıdır. Genel olarak dijital varlıkların aktarımına yönelik çözümler önerirken, özerklik ve ölen kişinin özerkliğe dayalı mahremiyet çıkarları çok daha fazla dikkate alınmalıdır. 4-6 Ölüm halinde sosyal ağ içeriklerinin aktarımına ilişkin çözümler Son bölümde SNS içeriğinin ölüm durumunda iletilmesine ilişkin bazı geçici çözümler sunulacaktır. Son bölümde daha genel çözümler sunulacaktır. Sosyal ağ içeriği, dijital varlıkların aktarımı alanında akademisyenler arasında en yoğun ilgi gören konu olmuştur. Yorumcular bu bölümde analiz edilen bazı konuları ele almaya çalışarak hukuki, teknolojik ve piyasa çözümleri önermektedir. Makkolik, önerisini, aktif vasiyet seçiminin desteklenmesi, önermesiyle destekliyor ve varsayılan erişim kuralının, kullanıcının, dijital kalıntı tasarruf planına yönelik hizmet tercihleri, seçimiyle geçersiz kılınması gerektiğini savunuyor. Kullanıcı seçimini tanıyan hizmet içi özelliğin veya onaylı dijital emlak planlama hizmetlerinin, önceki bölümde, RUFADAA, Açıklanan ABD örneğine benzer şekilde kullanılması ve kanunla tanınması gerektiğini savunuyor. Ayrıca kullanıcıların seçimlerini düzenli olarak gözden geçirmelerinin istenmesi gerektiğini ve bu seçeneğin yalnızca hizmet şartlarına eklenen bir feragat olmaması gerektiğini de öne sürüyor. Kullanıcıların diğer araştırma ve miras programlarına katılma seçeneklerinin ölümden sonra sınırlı bir süre için mevcut olması gerektiğini ileri sürüyor. Daha da ileri giderek kullanıcıların kurum veya araştırma türünü seçebilecekleri ayrıntılı bir yaklaşım sunuyor. McCollick, Facebook'un kullanıcılara, ailelere ve mirasçılara fayda sağlamak amacıyla, onlara kesinlik vererek ve aynı zamanda koruma ve miras kurumlarına erişimi teşvik ederek ağında politika değişiklikleri uygulaması gerektiğini öne sürüyor. Benzer şekilde Sheri, Sayın'ın kullanıcıları ölüm durumunda Sayın varlıklarına ne olacağına karar vermelerini sağlayacak bir onay kutusu çözümü öneriyor. Ancak kendisi, Sayın sitelerinin bu seçenekleri gönüllü olarak uygulayıp uygulaymayacağına dair endişelerini ve kötümserliğini dile getirerek, ABD eyaleti ve federal yasal müdahaleler çağrısında bulundu. Buna ek olarak, diğer bazı seçenekleri belirliyor ve şu anda hizmet koşulları veya ABD mevzuatı ve yasa tekliflerinde yer almayan mevcut seçenekleri daha da geliştiriyor. 1. Merhumun hesabının sosyal medya hizmeti tarafından doğrudan feshedilmesi. edilmesi. 2. Hesabın icracı tarafından feshedilmesi. edilmesi. 3. icracının bir hesabın içeriğini elde etmesine izin vermek. 4. Uygulayıcının sınırlı amaçlarla erişimine izin vermek. 5. icracıya hesaba sınırsız erişim hakkı vermek, ve daha fazlası. Bayer ve Can ve Lem ve Ark. Ayrıca bilgisayar sahtekarlığı ve kötüye kullanım yasası ve elektronik iletişim gizliliği yasası, hizmet sağlayıcıların ve mutemetlerin cezai sorumluluğunu önlemek için, ve tek tip eyalet hukukunda yapılan kongre değişikliklerinin tüm bu sorunları çözmek için en iyi bütünsel yaklaşım olduğunu savunuyorlar. Mazon, bir kullanıcı tarafından atanan ve Facebook tarafından hesabı devralmasına veya kullanıcının ölümünden sonra hesaba ne olacağına karar vermesine, ne hesabı kapatma, izin verilen bir kişi olan, Facebook yöneticisi, şeklinde bir çözüm önermektedir. Veya Facebook'tan kapatılmasını talep edin, materyalleri seçin veya içeriğin tamamını bırakın. Bu işlevlere ek olarak, Vasi, merhumun zaman çizelgesindeki paylaşımları izlemekten ve hesabın genel olarak muhafaza edilmesinden de sorumlu olacaktır, bu muhtemelen anma anlamına gelecektir. Ancak Mazon, Facebook'un bu değişiklikleri kendi inisiyatifiyle uygulama isteği konusunda şüpheci. Facebook'un tüketici baskısına duyarlı olduğunu savunuyor, bu bölümde bunun birçok örneğini sunmuştuk. Ancak, kilitlenme etkileri, Facebook'un popüleritesi nedeniyle kullanıcıların daha uygun koşullarla farklı bir hizmete geçmek istememesi ve kullanıcıların ölümlülükleri hakkında düşünme ve kendilerine hatırlatılma konusundaki isteksizlikleri nedeniyle, Facebook'un mevcut politikasından duyulan memnuniyetsizlik muhtemelen değişimi zorlamak için yeterli düzeyde tüketici baskısı anlamına gelmiyor. Bu nedenle Mazon, bu gereklilikleri uygulayacak ve kullanıcılara ölümden sonra profilleri üzerinde bir dereceye kadar kontrol yetkisi verecek bir federal yasayı savunuyor. Ancak Mazon, diğer kullanıcıların çıkarlarının korunmasının kullanıcıya ve temsilcisine bağlı olacağı konusunda uyarıyor. Bazı kullanıcılar bir tür anıtlaştırma talep ederken, diğer kullanıcıların çatışan çıkarlarının ve içeriğe erişimlerinin korunmasını sağlamak amacıyla, silmeyi tercih edenlerin tüm içeriği silmeleri bir kanunla engellenebilir. Mazo'nun bu öneriyi açıklamak için kullandığı bir örnek, yasanın, kullanıcının ölümünden bir yıldan daha uzun bir süre önce gönderilen içeriğe erişimi koruyabilmesi ve böylece yalnızca son gönderilere erişimin sınırlı olmasıdır. Ayrıca yasanın, bir temsilcinin belirli sayıda başka kullanıcıyla paylaşılan içeriği silmesini veya bu içeriğe erişimi devre dışı bırakmasını yasaklayabileceğini öne sürüyor. Son olarak yasa, temsilcinin merhumun itibarına zarar verdiğini düşündüğü veya hassas olduğunu düşündüğü içeriği kaldırma veya erişimi engelleme yetkisini sınırlayabilir. Teklif ileriye doğru atılmış iyi bir adım olsa da, bir temsilcinin bu farklı seçenekleri pratikte nasıl uygulayabileceğini görmek zor. Facebook'ta milyonlarca kullanıcı arasında paylaşılan içeriğin hacmi ve niteliği göz önüne alındığında bu oldukça pratik görünmüyor. Daha önceki çalışmamda, gelecekte hizmet açısından daha fazla tutarlılığın sağlanması koşuluyla, Legacy Contact'a benzer bir çözümün kabul edilebilir olduğunu savunarak yasa ve kanuna dayalı çözümler önermiştim. Ayrıca çözümün, geleneksel veraset kanunları ile yeni, kanuna dayalı çözümler arasındaki çatışmaları giderecek kanun reformlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Legacy Contact'ın alımıyla ilgili daha somut verilere defalarca erişmeye çalıştım, ancak bu yazının yazıldığı sırada Facebook kesin veri sağlamadı. Anekdotlara göre alım çok düşüktü, muhtemelen kullanıcıların %10'undan fazlası otopsi seçeneklerini değerlendirmemiştir. Kuşkusuz Facebook, Legacy Contact ve Tributes'un tanıtımıyla yukarıda belirtilen bilimsel önerilerden bazılarını hayata geçirdi. Seçeneklerin ayrıntı düzeyi geçtiğimiz yıllarda önemli ölçüde arttı ancak tutarsızlıklar hala çözülmeyi bekliyor. Daha da önemlisi Facebook, ölen kullanıcılarının hesaplarıyla ilgili sorunları ciddiye alan çok az sayıda teknoloji şirketi arasında yer alıyor gibi görünüyor. Paydaşlardan ve akademisyenlerden gelen girdilere dayalı değişiklikler ortaya koydu ve bunlardan bazıları bu kitapta araştırılanları yansıtıyor. Çözümlere son bölümde döneceğiz. 5. Oyunlar, Sanal Dünyalar ve Sanal Gerçeklikler 5. 1. VW'lerin ve oyunların kavramsallaştırılması ve tarihçesi. a. Tanımlar ve kısa bir tarihsel açıklama. Sanal dünyalar, Wooler, kavramı internetten önceye dayanmaktadır. VW'lerin tarihi, J.R.R. Tolkien'in kitapları ve dünya inşa etme fikri gibi farklı kurgu eserlerine dayanarak oluşturulan metin tabanlı, çevrimdışı dışı rol yapma oyunlarıyla başladı. İlk metin tabanlı etkileşimli bilgisayar oyunu 1970 yılında Colossal Cave Adventure ortaya çıktı ve çok kullanıcılı Zindanlar, Mutlar, adı verilen gerçek zamanlı etkileşimli bilgisayar oyunları 1970'lerin sonunda ortaya çıktı. Bunlar ilk VW'lerdi. M.U.D. 1, 1979'da Essex Üniversitesi'nde Richard Bartle ve Roy Trashoff tarafından yaratıldı ve ilk çevrim içi A bilgisayar oyunu oldu. Ancak bu gruptaki, metin tabanlı VW'ler, en ünlü oyun, 1990 yılında Pavel Curtis tarafından yaratılan Lambda Mu YDU. Sanal dünyaların sosyal, ekonomik, teknolojik ve hukuki yönlerini analiz eden literatür, metin tabanlı VW'lerle ilgili olarak 1990'ların sonlarından itibaren başlıyor ve görsel olarak temsil edilen VW'leri ve çok oyunculu çevrim içi oyun oyunlarını, Tartışarak 2000'li yıllar boyunca devam ediyor. İlk dönem literatürün odak noktası esas olarak MUD'ların teknik, felsefi ve yönetişim konularıydı. 21. yüzyılın başında VW'lerin hukuki yönleri üzerine ufuk açıcı çalışmalarla daha kapsamlı hukuki tartışmalar başladı ve şu konular ele alındı, ekonomiler ve vergilendirme, VW'lerin yönetimi, mülkiyet ve IP'yi, sözleşmeler ve tüketicinin korunması ve sanal suç. Ölümü ve VW'leri antropolojik, sosyolojik, psikolojik, eğitimsel ve diğer açılardan tartışan çeşitli akademik literatür var, ancak hukuki açıdan çok az, neredeyse hiçbir şey yok. VW'ler ve oyunlar hakkındaki literatür son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor. Ancak bunların hukuki niteliğine ilişkin sorunlar devam etmektedir. Ölüm durumunda diğer dijital varlıkların, örneğin e-postalar, sosyal ağ hesapları, çevrim içi bankacılık hesapları, fotoğraflar, alan adları, aktarılmasının hukuki yönleri, bu varlıkların yaşamda ve kullanıcıların ölümünde artan öneminin ardından bir ölçüde araştırılmıştır. VW hesaplarından yalnızca ara sıra dijital varlık türleri olarak bahsediliyor. Bu literatür diğer bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bölüm literatürdeki boşluğu ele alıyor ve farklı oyun içi varlıkların, öreğine, avatarlar, silahlar, evler, arazi, ölüm sonrası yasal statüsüne ışık tutuyor. Bu konuyu daha önceki yazılarımda da ele almıştım ve bu analiz öncelikle burada ortaya konan argümanlara ve analizlere dayanacaktır. Ancak bu analiz daha kapsamlıdır ve bu bölüm, konuyu önceki makalelerin herhangi birinden daha uzun ve derinlemesine ele almaktadır. Bu kitabın temel ve ikincil araştırma sorularını takip eden bölüm, mülkiyet kavramının VW'lere ve oyunlara nasıl uygulandığını araştırıyor. VW'lerde ve oyunlarda mülkiyet olup olmadığını, yoksa sanal, oyun içi varlıklardaki kullanıcı hakları ve menfaatlerine yönelik uygun yasal muamelenin ne olacağını belirlemeye çalışacak. Amaç, sanal varlıkların, vallar, aktarılma olasılığını veya bir oyuncunun ölümü durumunda bunların değerini belirlemektir. Sanal varlıklar, vallar, terimi burada geçici olarak kullanılmış olup, bu varlıkların potansiyel hukuki niteliğine ilişkin herhangi bir etkiden kaçınmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle analizde şu anda yaygın olarak kullanılan, sanal mülkiyet, vp, teriminden kaçınılmaktadır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, bu varlıkları karakterize edebilecek farklı hukuki kavramların araştırılmasının ardından terim değişebilir ve bulgulara uyarlanabilir. O zamana kadar, VA, terimi, WW’lerde veya oyunlarda bulunan ve oyuncular tarafından kullanılan veya oluşturulan herhangi bir öğeyi, nesneyi veya varlığı, öğrene, avatarlar, silahlar, arazi, evler, kıyafetler, mobilyalar ve başka herhangi bir şey, tanımlamak için kullanılacaktır. Farklı VW'lerde bulunur. VA'ları giriş bölümünde tanımlanan dijital varlıklardan ayırmak da hayati önem taşımaktadır. Veya'lar, çevrim içi olarak değerli herhangi bir varlık olarak tanımlanan ve ölüm sonrası aktarılabilen dijital varlıkların, dallar, yalnızca bir alt kümesidir. Bu nedenle analiz, bu varlıkların mülkiyet kavramlarına veya diğer ilgili hukuki kavramlara, fikri mülkiyet, irtifak, irtifak hakkı, kullanım hakkı uyup uymayacağını değerlendirecek ve bu da bunların kullanıcının mülkünün bir parçası olarak tanınmasıyla sonuçlanacaktır. Bu ilk soru, kitabın teorik dayanağıyla, yani dijital bir varlığın mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bunun sonucunda ölümle devredilip aktarılamayacağı tartışmasıyla uyumludur. PMP'nin tartışması ve kavramsal çerçevesi bu bölüme dahil edilmemiştir çünkü şu anda kişisel verilerin paylaşılması ve saklanması, e-postalarda ve sosyal ağlarda olduğu gibi WWW'lerin baskın bir özelliği değildir. Avatarlar veya diğer öğeler genellikle kimliklerini ve kişisel verilerini kamuya açık olarak paylaşmayan VW'leri ve çevrim içi oyun kullanıcılarını temsil eder. Sanal mülkiyetin tanınmasını savunan ve tam mülkiyete atıfta bulunan klasik hukuk W literatürünün çoğunun görüşlerini paylaşmıyorum. Bunun yerine, bu bölüm VW'lerde ortaya çıkan farklı çıkarları, özellikle geliştiricilerin ve oyuncuların çıkarlarını uzlaştırmak için uzlaşmacı bir çözüm önermektedir. W'lerin anayasallaştırılması olgusunu kabul eden ve oyuncuların oyun içi çıkarlarının daha iyi tanınmasını savunan bu bölüm, bir oyuncunun ikinci katman varlıklarında W sağlayıcısına karşı kişisel hakkı olan Wu intifa hakkı başlıklı bir çözümü tanımlamaktadır. VA takasları tanınmış açık artırma sitelerinde yasalsa, hak yalnızca parasal bir talep olarak aktarılabilir. Bu tür açık artırma siteleri mevcut değilse veya hizmet şartları bunlara izin vermiyorsa, para kazanma mümkün değildir ve tazminat hakkı da mümkün değildir. Çözüm, oyuncuların sanal varlıklarını kontrol etmelerine ve mirasçılarının potansiyel olarak değerli VW hesaplarından ve VA'lardan faydalanmalarına olanak tanıyacak. Bu bölümdeki bulguların yalnızca daha dar bir tanımla tanımlanan VW'ler için değil, Aynı zamanda dünya çapında yaygın olarak oynanan ve hizmet sağlayıcılar tarafından kontrol edilen çevrim içi oyunlar içinde geçerli olacağını belirtmek de önemlidir. Kullanıcı tarafında yalnızca yerel olarak oynanan video oyunlarını dikkate almayacağız, bu, çevrim içi ortamda daha anlamlı etkileşimi ve bir dereceye kadar kalıcılığı ve istikrarı dışarıda bırakır. B. VW'lerin ve oyunların kavramsallaştırılması Dilsel açıdan bakıldığında VW'ler, fiziksel olarak var olmayan, gerçek olmayan ancak programın veya kullanıcının bakış açısından gerçek gibi görünen insan varoluş durumları olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan VW'leri tanımlayan en kritik özellikleri çıkarabiliriz, bilgisayar tarafından yönetilen, sebat, çevresel nitelikler, gerçek dünyayı taklit eden sürükleyici ve ikna edici dünyalar, etkileşim, ve birden fazla kişinin katılımı, geliştiriciler VW'leri için farklı iş modelleri kullanıyor. Bazıları kapalıdır, askeri veya iş simülasyonları için kullanılırken diğerleri, kullanıcıların ücretsiz olarak katılabileceği, aylık ücret ödeyebileceği, örneğin World of Warcraft veya ücretsiz olarak çalışabileceği, örneğin Second Life, açık, ticari dünyalardır. Temel hizmetlerin ücretsiz olduğu ve diğerlerinin fiyatlarının olduğu yer. Ww'ler için kullanılan genel terim MMOPG'lerdir, ancak bunlar oyuncu topluluklarına ve yapılarına göre sosyal ve oyun dünyalarına ayrılabilir. Oyun VW'lerinde, devasa çok oyunculu çevrimiçi içi rol yapma oyunları MMORPG'ler, Oyuncular belirli bir rol üstlenir ve önceden tanımlanmış belirli hedeflere ulaşmak için yarışırlar, örneğin World of Warcraft. Sosyal veya yapılandırılmamış dünyalarda, diğer oyuncularla ve çevre yıl, örneğin Second Life, IMVU, sosyal etkileşime vurgu yapılır. Dolayısıyla bu WW’ler oyun değil, sosyal etkileşim platformları veya, ayna dünyalardır. Üçüncü tür WW’ler ana oyuncu tabanı olarak çocukları hedef alan çocuk dünyalarıdır, örneğin Club Penguin. Dünyalara erişimi sağlamak için kullanılan teknolojiye göre, dünyalar istemci tabanlı, örneğin World of Warcraft, ve oyuncuların basitçe çevrimiçi içi olarak katılabileceği, örneğin Second Life olarak ikiye ayrılır. Bazı VW'lerde dahil olmak üzere bazı video oyunlarına, örneğin The Lord of the Rings Online, Dungeons and Dragons Online, EverQuest 2, Diablo, aracılardan da erişilebilir, bunların en öne çıkanı Steam adlı bir eğlence platformudur. Bu bölümde iki örnek üzerinde durulacaktır, World of Warcraft ve Second Life. ABD merkezli VW'lerin seçilmesinin nedeni, başarılı Batı VW'lerinin çoğunun aslında ABD'de barındırılması, yasa seçimi hükümlerinin genellikle ABD hukukuna işaret etmesi ve ortak hukuk davalarının çoğunun burada çözümlenmiş olmasıdır. Ayrıca bu örnekler, pazardaki tarihsel hakimiyetleri, önceki ve elde tutulan kullanıcı tabanları, etkileri ve kültürel ayak izleri nedeniyle seçilmektedir. Second Life'ın popüleritesi istikrarlı bir şekilde azalıyor, ancak mevcut içtihatların çoğu bu VWİ ve onun tarihsel ve kültürel önemini ve gelecekte benzer oyun modelleriyle tekrarlanabilirliğini kapsadığından, yine de bahsetmeye değer. Sanal mülkiyet ve sözleşme analizine başlamadan önce, olası hukuki uyuşmazlıkları okuyucuya daha yakın hale getirmek amacıyla, aşağıdaki bölümde bazı örnekler sunulacaktır. Bu örnekler gerçek ABD mahkeme davalarıdır ve VW'lerde ortaya çıkan yasal sorunları göstermeye hizmet etmektedir. Ne yazık ki, bu yazının yazıldığı sırada VW'ler ve başkan yardımcısı konularını tartışan tek bir Birleşik Krallık davası yoktu. 5- İki içtihat Yoluyla Çizimler A- Break Davası, VW'lerde Mülkiyet ve Yargı Yetkisi İlk ve en ünlü WW davası, Bricklin'den Research Inc davasıdır. Bu vakada Mark Brick, Second Life'ın sahibi Linden Research'ün kendisini çevrim içi topluluktan atmasının ve VA'larını geri almasının ardından her şeye fiilen el koyarak dava açtı. Hesabında bulundurduğu sanal mülk ve para biriminin hesaptaki gerçek dünya parasıyla yaklaşık 2000 dolar Linden Lab bir açık artırmada araziyi uygunsuz bir şekilde yaklaşık 300 dolara satın alarak hizmet şartlarını ihlal ettiğini iddia ederek Mark Brek'i ihraç etti. Second Life, hizmet sözleşmesi şartları uyarınca tahkimi zorunlu kılmak için harekete geçti. Ancak Brek, Brek ile Second Life arasındaki sözleşme şartlarının mantıksız olduğunu çünkü hizmet sözleşmesinin çok fazla yetkiye sahip olduğunu ve kullanıcıya karşı makul olmayan bir şekilde önyargılı olduğunu savundu. Mahkeme, hizmet şartlarının zorunlu tahkim şartına aykırı olduğunu doğruladı ve hükmü kaldırdı. Daha spesifik olarak mahkeme, davacıya ciddi masraf ve rahatsızlık bildirilmemesi nedeniyle gizli veya eksik şartlar nedeniyle bir sürprizin ortaya çıktığı, hakemlere ek olarak 10 ila 20 bin dolar ödemek zorunda kaldığı gerçeğine odaklandı. Tahkime katılmak için Pensilvanya'dan Kaliforniya'ya gitmek zorunda kalmak. Mahkeme, şartların davacıya etkili bir çözüm yolu bırakmadığını söyledi. Mahkeme, sözleşmeyi analiz ederken Kaliforniya yasasını uyguladı ve vicdana aykırılık tespiti için Kaliforniya'da hem usul hem de esas bakımından hukuka aykırılık bulması gerektiğini kaydetti. Her iki unsuru da buldu ve tahkim şartının mantıksız olduğu sonucuna vardı. Bu davada başkan yardımcısı konusuna karar verilmedi. Brek başlangıçta mülkiyet iddiasını gündeme getirerek oyun içi varlıklarının, arazisi, havai fişekleri ve sahip olduğu diğer eşyalar, kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Mahkeme ne yazık ki konuyu tartışmadı. Bu nedenle VP, daha sonra gösterildiği gibi, akademik tartışmalar düzeyinde kalıyor. B. Evans davası, hesabın askıya alınması ve hesap kapatılması. Second Life ve Linden'ı içeren ikinci dava, bir mahkeme tarafından VP'yi tartışma ve bize bu konuda bazı rehberlik sağlama şansını bir kez daha kaybetti. Evans ve Ark, ve Linden Research, Inc. ve diğerleri, asıl mesele sözleşmenin adilliği ve geçerliliğiydi, hesapların askıya alınması ve kullanıcıların tazminatına ilişkin hükümler. Bir grup kullanıcı VA'larının kendilerine ait olduğunu iddia etti ve sanal öğeler ve veya sanal arazi satın aldıklarından ve daha sonra hesaplarının Linden tarafından tek taraflı olarak feshedildiğinden edildiğinden veya askıya alındığından şikayetçi oldu. Bu oyunculara, hesaplarındaki sanal arazinin, öğelerin ve veya para biriminin değeri için tazminat ödenmedi. Ayrıca davacılar, Linden'in sanal arazi ve sanal eşyaların mülkiyeti konusunda yanlış beyanlarda bulunduğunu ve temsil etmeye çalıştıkları sınıf üyelerinden bu eşyalara haksız yere el koyduğunu iddia etti. Linden, VRL'larda iddia edilen mülkiyete itiraz etti ve özellikle telif hakkı olmak üzere kullanıcıların yarattıklarındaki fikri mülkiyet haklarını tanıdı. Kullanıcıların yaratımlarındaki telif hakkının tartışılmaz olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Linden'e lisans verilmiştir ve lisanslı bir kopyayı sunucularından kaldırma hakkına sahiptir. Yine başkan yardımcısı ile ilgili bir karar çıkmadı. Dava sonuçlandı ve Linden şunları yapmayı kabul etti. ABD doları bakiyelerinin %100'üne kadarının davacıların PayPal hesaplarına iade edilmesi, sınıf üyelerinin hesaplarındaki Linden doları bakiyelerinin %100'üne kadar iade edilmesi, sınıf üyelerinin sahip olduğu sanal arazinin metrekaresi başına 2 Linden doları ödeyecek ve sanal öğelerle ilgili olarak, PayPal hesaplarına sınıf üyesi başına 15 ABD doları ödemek veya sınıf üyelerinin sanal öğelerini Second Life pazar yerinde satmaya çalışmasına izin vermek, bu noktada Linden, Second Life'ın satış komisyonundan feragat edecektir. Bu örnek, Linden'in başkan yardımcısı hakkındaki tutumunu ve endişelerini ve davaya devam etmek yerine kullanıcılara tazminat ödeme isteğini gösterebilir, bu durum, sanal öğeler ve arazilerde bazı mülkler bulabilir ve Linden için istenmeyen sonuçlar doğurabilir, kullanıcının kontrolü, aktarımı, aktarımı ve diğer olaylar tespit edilmiştir. Bölüm 2'de, öte yandan mahkemenin, break davasında olduğu gibi, başkan yardımcısı hakkında bir karar vermekten kaçınarak sözleşmelere ve fikri mülkiyete yönelmesi, bu kadar radikal bir yasal ve politik karara katılma ve bu kararı alma konusundaki isteksizliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu akıl yürütme, bu bölümün ilerleyen kısımlarında önerildiği gibi, normatif ve doktrinsel bir bakış açısıyla gerekçelendirilebilir. Breck ve Evans vakalarına ek olarak Hollanda'da 2, Çin'de ise bir ilginç sanal hırsızlık vakası yaşandı. Ancak bu vakalar sivil ülkelere özgü örneklerdir ve genel bir yaklaşımın göstergesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu yargı bölgelerinde ilgili içtihatların bulunmaması durumunda, ABD veya İngiliz ceza mahkemelerinin hırsızlık davalarında VP'yi tanıyıp tanımayacağı belirsizdir. Üstelik, eninde sonunda davalar bu kitapla ilgili yargı bölgelerinin mahkemelerinde görülse bile, sonuçlar VP için sağlam bir argüman teşkil etmeyecektir. Bunun nedeni, ceza davalarında mülkiyetin gerekçesi ve tanımının hukuk davalarından oldukça farklı olmasıdır. Sonuç olarak, bu davaları ve ceza hukukunu burada ele almanın değeri sınırlıdır. Dünya çapında içtihat eksikliği nedeniyle, WP’ye farklı bakış açılarını göstermek için vakalardan burada bahsedilmiş ve bunların bu kitapla esaslı ilgisi reddedilmiştir. Özetlemek gerekirse, Batı WW’nin kıt içtihat hukuku, VW'lerde ortaya çıkabilecek potansiyel anlaşmazlıkları, yani mülkiyet, mülkiyet iddiaları ve VW sözleşme hükümlerine ilişkin anlaşmazlıkları göstermektedir. Ancak davalar yalnızca daha fazla tartışmaya zemin açtı ve VW'lerde mülkiyet olup olmadığını belirlemedi. Üstelik bu davalardaki farklı yaklaşımlar çok farklı hukuki ve kültürel geleneklere dayanmaktadır. Son olarak, vakalar ikinci katmana odaklandı, aşağıdaki bölümdeki sınıflandırmaya bakın, yani Second Life'daki havai fişekler, avatarlar, silahlar veya arazi gibi farklı öğeler, ve bu bölümün ilerleyen kısımlarında gösterildiği gibi bu katman en önemli katmandır. Sorunlu ve ayrıntılı olarak incelenmeye değer. Ayrıca, Linden'in Evans davasında, aşağıdaki sınıflandırmaya göre 3. katman, oyuncuların fikri mülkiyet haklarını açıkça kabul etmesi ilginçtir. Bu nedenle bu katman çok daha az tartışmalıdır ve ayrıntılı olarak tartışılmayacaktır. Bu bölümde, bu vakaların bıraktığı belirsizliklere rağmen, W’lerde mülkiyet olup olmadığı, bu mülkün kime ait olduğu ve son olarak eğer varsa bu mülkün ölüm halinde nasıl aktarıldığı değerlendirilecektir. Bu konuları tartışmadan önce, VP'nin potansiyel nesnelerini, yani sanal varlıkları belirlemek çok önemlidir. Aşağıdaki bölüm, daha genel olarak W’lerde ve oyunlardaki olası mülkiyet nesneleri olarak VA'ların bir sınıflandırmasını sunacaktır. Bu sınıflandırma, bu bölüm boyunca yapılacak analiz için bir temel olarak kullanılacaktır. 5. 3 Sanal Varlık Katmanları Çoğu sanal mülkiyet teorisi, VW'lerdeki farklı kod ve içerik türlerini karıştırma iliminde olup, altta yatan yazılımı, Woller'in yapı taşları ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği, sanal varlıklar, eşitler. Bu bağlamda, Abramovich yararlı bir teori sunuyor ve VW'lerde mülk veya V'aların tanımlanabileceği üç katman veya seviye öneriyor. İlk katmanda yazılım olarak IP ile korunan geliştirici kodu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu seviye VW'lerin özelliklerini ve kullanıcıların eylem ve davranışlarını belirleyen yazılım ve kodu temsil eder. İkinci katmanda Abramovich VW'nin içindeki gerçek dünyaya benzeyen nesneleri veya öğeleri, avatarlar, silahlar, binalar, giysiler, arabalar, uzay gemileri, evler gibi nesneler, tanımlar. Bu katman, gerçek dünyadaki nesneleri taklit eder ve kullanıcının bakış açısından fiziksellik algısını içerir. Üçüncü katmanda, IP tarafından korunabilecek oyun içi veyaları, örneğin, W’nin içindeki bir masanın üzerinde bulunan bir kitap, tablolar, heykeller, belirliyor. Bu aslında kullanıcının bir W içindeki yaratıcı çalışmasıdır ve fiziksellikten yoksun olması ve gerçek dünyadaki nesneleri taklit etmemesi açısından ikinci katmandan farklıdır. İki katman arasındaki fark, fiziksel bir nesnedeki mülkiyet hakları ile o fiziksel nesneye gömülü bir eserdeki telif haklarının bölünmesiyle daha da benzetilebilir. Katman yaklaşımı bu kitaptaki analiz için iki ana nedenden dolayı faydalıdır, birincisi, bir yaklaşım olarak daha incelikli olup birleşik, katı bir, oyuncu her şeyi hak eder, ve oyunculara ait olmalıdır, veya, oyuncu her şeyi hak eder, yaklaşımını temsil etmez. Geliştirici her şeyi hak ediyor perspektifi, sunuculardaki mülkiyet veya yazılımdaki IP, sanal alana kadar uzanmalıdır, genellikle 2000'li yılların başlarındaki literatürde bulunur. Bu iki yaklaşım, bir yandan sanal dünyaların anayasallaştırılmasını ve bunların oyuncu açısından önemini kabul etmekte başarısız oluyor, ve diğer yanda geliştiricinin fikri mülkiyet hakları, İkincisi, bu yaklaşım, internet mimarisini ve dünya sahipleri tarafından önemli yatırımlar yapıldığı gerçeğini kabul ediyor ve aynı zamanda kullanıcıların haklarının farklı bir oyun düzeyinde değerlendirilmesini savunuyor. Üçüncüsü, bu farklılaştırma, farklı kod ve sanal gerçeklik düzeylerinde çeşitli hukuki kavramları tartışma ve tanıma olanağı sunar ve bazı uzlaşmalar ve daha geniş çapta kabul edilebilir hukuki çözümler sunma olanağı sunar. Farklı katmanlar için koruma, bireysel katmanın özelliklerine bağlı olarak fikri mülkiyet, mülkiyet, sınırlı aynı haklar, başkasının mülkiyetindeki haklar veya sözleşmelerle sağlanabilir. Bu bölümdeki analiz, öncelikle ikinci katmana odaklanarak bu sınıflandırmayı kabul edecek ve kullanacaktır. Bu katman daha önce gösterilen davalarda tartışılmıştır. Elbette mahkemeler bu sınıflandırmayı kullanarak veyaları belirlemedi. Ancak Brek ve Evans davalarındaki anlaşmazlıklar ikinci seviyemize ait arazi ve diğer farklı öğeler gibi veyalarla ilgiliydi. İlk katmanın derinlemesine tartışılmasının hariç tutulmasının nedeni çok daha az tartışmalı olması ve temeldeki kodun aslında geliştiriciye ait olmasıdır. Yazılımda telif hakkı veya patent ve fiziksel sunuculardaki mülkiyet ile korunmaktadır. Birinci katman, yalnızca ikinci ve üçüncü düzeylerle ilgili olduğu veya bunları belirlediği ölçüde tartışılacaktır. Daha basit bir hukuki yapıya sahip olmasının yanı sıra, ilk seviye bu bölümün kapsamı dışındadır çünkü kitap, oyuncunun veya kullanıcının ölüm halinde sanal varlıklarını aktarma becerisine bakmaktadır. 1. katmandaki varlıklar bir şirketin varlıklarıdır ve bunların halefiyeti, şirket hukuku kuralları kullanılarak farklı şekilde düzenlenir. 3. katmandan ara sıra bahsedilecek ancak fikri mülkiyet konuları ayrıntılı olarak analiz edilmeyecektir. Bu kitap, ölüm durumunda dijital varlıkların aktarımındaki yeni konuları ele alıyor, oyuncuların yarattıkları telif hakkı gerekliliklerini karşılıyorsa, fikri mülkiyet haklarının mirasçılara aktarılması konusunda bir anlaşmazlık yoktur. VW'ler ile bu kitapta tartışılan oyunlar ve diğer varlıklar arasındaki temel ayrımı vurgulamak amacıyla, ikinci katmandaki mülkiyet ve mülkiyet hakları odak noktası olacaktır. Bunun temel nedeni varlıkların kendine has özellikleri yani fiziksel olmalarıdır. 5- 4 Sanal mülkiyet Sanal mülkiyet, VW'lerde ve oyunlarda ortaya çıkan ve mevcut olan öğeler ve kaynaklardaki mülkiyet haklarına ilişkin teorik bir yapıdır. Sanal mülkiyetin tanınmasının lehinde ve aleyhinde çok şey yazıldı. Ancak, esas olarak akademik tartışmalarda hala varlığını sürdürmektedir ve mahkemeler ya da yasa koyucular bunun öneminin farkına varmamıştır. Sanal mülkiyet konusuna yönelik bazı hukuki girişimlerde bulunulmuştur, yukarıdaki Brek ve Evans davalarına bakınız, ancak herhangi bir yasal girişimde bulunulmamıştır. Bu bölüm, VW'lerde mülkiyet haklarının bulunup bulunmadığını ve değilse potansiyel alternatiflerin neler olduğunu araştırarak VP'ye biraz daha ışık tutmayı amaçlamaktadır. a. Sanal mülkiyetin hukuki durumu bu bölümde sanal mülk ve sanal varlıkların bölüm 2'de tanımlanan mülk ve mülkiyet nesnelerinin özelliklerini paylaşıp paylaşmadığına bakılacaktır. İlk olarak, tartışmada Honor ve Becker'ın mülkiyet vakalarının başkan yardımcısında bulunup bulunamayacağı değerlendirilecek. İkinci olarak, VP'nin önde gelen analizini ve onun özelliklerini, yani Fairfield'ın teorisini inceleyeceğiz. Üç ana kriteri sıralıyor, mülkiyet olayları, kanundan borç alma ve ekonomi literatürü. İkinci bölümde tespit edilenlerle örtüşen başlıca olaylar rekabet, kalıcılık ve birbirine bağlılıktır. Kastronova ve diğerleri, VP'yi tanımlamaya ve haklı çıkarmaya çalışarak, fiziksel nesnelerin doğasında olanlarla aynı olayları kullanın. Bazıları başka olayları da tespit etmektedir, kıtlık, ikincil piyasalar ve, kullanıcılar tarafından katma değer, gibi. Aşağıdaki bölümdeki analiz, tarihsel olarak mülkiyetin temel bir özelliği olarak bu listeye somutluk katacak ve bazı yargı mercileri, örneğin İngiltere, tarafından hala bu şekilde muhafaza edilmektedir. Honore'nin olayları, ikinci, bölümde tartışıldığı gibi mülkiyet olaylarına ilişkin en etkili teorilerden biri Honor tarafından ortaya atılmıştır. Onun 11 kapsamlı olayı, mülkiyet hakkı, kullanma hakkı, yönetme hakkı, şeyin geliri hakkı, sermaye hakkı, güvenlik hakkı, devredilebilirlik hakları ve sürenin bulunmaması, zararlı kullanımın yasaklanması, icra sorumluluğu ve kalıntı durumu, VP katmanlarımızı uygulanabilir. İlk katman için, geliştiricilere ait, tüm olaylar mevcuttur. İkinci düzey VP'ye bakıldığında bunlardan sadece birkaçının mevcut olduğu görülmektedir, yani mülkiyet hakkı, kullanma hakkı, zararlı kullanma yasağı ve şeyin geliri hakkı, bir dereceye kadar, VW'nin türü. Diğer olayların çoğu sağlayıcıların elindedir, yani sermaye hakkı, güvenlik hakkı, devredilebilirlik ve süresizlik hakları, icra sorumluluğu, bakiye olayı ve yönetim hakkı. Üçüncü seviye VP'ye sahip olmak da benzer zorluklarla karşılaşıyor ve bu katmanda ikinci katmanla aynı olaylar yaşanıyor. Buna ek olarak, IP'nin yaptığı gibi, aktarılabilirlik hakkına sahip olduğu, ancak sürenin mevcut olmadığı iddia edilebilir. Çünkü çoğu sözleşme aynı zamanda mülkiyeti tanımadan oyuncuların yaratımlarındaki FM'yi tanır. Honore'ye göre VP'yi tanıyacak olsaydık, tam mülkiyetin var olması için bu olayların dahil edilmesi gerekecekti. Becker'ın Olayları Becker, Honoren'in analizine dayanarak 13 unsur önermektedir, sahip olma hakkı, talep, kullanma hakkı, özgürlük, yönetme hakkı, gücü, gelir hakkı, talep, tüketme hakkı, özgürlük ve yok etme hakkı, değiştirme hakkı, özgürlüğü, yabancılaştırma hakkı, gücü, aktarma hakkı, gücü, güvenlik hakkı, iddia, sürenin bulunmaması, zararlı kullanma yasağı, icra yükümlülüğü ve kalan kurallar. Ayrıca ilk 8 unsurdan birine ve güvenlik hakkına sahip olan herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğunu ileri sürmektedir. Yine birinci katman ağlar hakkında herhangi bir tartışma yoktur. İkinci katman, tüketme ve yok etme, özellikle yok etme, hakkından, özgürlük, yabancılaştırma hakkından, Güç, bazı VW'ler için, iletme hakkından, güç, güvenlik hakkından, iddia, sürenin yokluğu, icra sorumluluğu ve kalan kurallar. Dolayısıyla 8 haktan oluşan paket burada mevcut değildir ve bu teoriye göre VP, bunların tanınması anlamına gelecektir. Benzer şekilde, yukarıda tartışıldığı gibi, 3. katman VEA'lar iletim hakkı dışında bunların hepsinden yoksun olacaktır. Sonuç olarak, teori VP'nin yaratılmasını haklı gösteremez. Mülkiyet nesneleri ve sanal mülkiyet nesneleri olayları. İkinci ve üçüncü katmanlarda VP'nin karşılaşacağı olası bir sorun, iddia edilen somutluk eksikliğidir. Bu sorun, Fransa gibi medeni kanunda ya da Almanya gibi anayasal mülkiyet gibi ayrı bir mülkiyet kategorisi oluşturarak gayrimaddi mülkiyeti tanıyan medeni hukuk ülkeleri için o kadar önemli olmayacaktır. Bu, en azından bazı durumlarda, bilgi, gayrimaddi mülkiyeti dikkate almayı reddeden, ancak diğer durumlarda, örneğin fikri mülkiyet tanımaya karar veren İngiliz ortak hukuk sistemi için daha zor olabilir. ABD yasalarının gayrimaddi varlıkları mülk olarak tanıması daha olasıdır, bölüm 6'daki bilgilerin mülkiyetine ilişkin ilgili davalara bakınız. Bu nedenle, ikinci katman veya'ların soyutluğu, Klasik hukuki tanımların amacı açısından soyuttur, yani koddan oluştuğu için gerçek dünyada somutluk ve gayrimaddiliğin olmayışı, İngiliz ortak hukukunda VP'nin tanınmasına engel oluşturacaktır. ABD'de daha az sorun ortaya çıkacak ve medeni hukuk sistemleri yasal müdahaleler gerektirecektir. Bu noktayı daha da geliştirmek için, bu katmanın oyundaki bir avatar için somut göründüğü için soyut olarak değerlendirilmesine gerek olmadığı ve eğer bir oyuncunun oyuna kapılma düzeyi çok yüksekse, sonuç olarak bu katmanın oyuncu için de somut olsun. Ancak şu anda bu düşünce tarzının İngiliz mahkemeleri tarafından bölüm 2'de gösterildiği gibi somutluk açısından uygun bir hukuki test olarak kabul edilmesi pek olası değildir. Penner'ın mülkiyet nesnelerine ilişkin analizi, bir, ayrılabilirlik, veya, şeylik, gerekliliğini içerir. Bu, şeylerin mülkiyet olabilmesi için, kendimizin bir yönü veya başkalarıyla devam eden kişilik açısından zengin ilişkilerimiz, olarak anlaşılmaması gerektiği anlamına gelir. Örneğin bu teori, kişisel verileri, vücut parçalarını veya kanı mülk olarak kabul etmez, çünkü bunların hepsi ayrılabilirlik gerekliliğinden yoksundur ve bizim birer yönümüzdür. Bu argümanı ikinci katmanımıza uygularsak ve daldırmadan bağımsız olarak, avatarların bu kriterlerden yoksun olacağı, oysa bu katmandaki geri kalan veyaların böyle olmayacağı, örneğin silahlar, uzay gemileri ve kıyafetlerin her ikisinin de avatardan ayrılabileceği ileri sürülebilir. V Oyuncu Benzer şekilde, Waldron tarafından sunulan mülkiyet tanımı öncelikle, maddi kaynaklara, bazı insan ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılayabilecek kapasiteye odaklanmaktadır. Bu tanım somutluk değil maddilik gerektirir ve ikinci katman veya’ların VW'ler içindeki maddi kaynaklar olduğu ve oyuncunun eğlence, yaratım, rekabet, ticaret, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını karşıladığı ileri sürülebilir. Ancak üçüncü katman veya'lar maddi kaynak olarak kabul edilme olasılığı daha düşüktür ve bu katman fikri mülkiyet ile aynı zorluklarla karşılaşır. Analizler ayrıca Fairfield'ın sanal mülkiyet üzerine ufuk açıcı çalışmasında belirlediği özelliklere dayanacak. Analiz ettiği ilk özellik, rekabet gücüdür, bu, tüketimin rakip bir kaynak için paylaşılamayacağı anlamına gelir, bir kişinin mülkiyeti ve tüketimi, diğer hak sahiplerini aynı kaynaktan fiziksel olarak dışlar. Fairfield bu nedenle IP'yi yerine menkul kıymetler için tasarlanan geleneksel mülkiyet konseptini gerçek, çevrim dışı olanı taklit eden sanal mülkiyete, ikinci katman veya ağlar, uygulama olasılığını tartışıyor. Rakipsiz olarak tasarlanmış, IP, katman bir tarafından korunan, bilgisayar, yazılım kodu ile rakip, fikirlerden ziyade arazi veya menkul kıymet gibi hareket etmek üzere tasarlanmış, diğer kod türleri arasında ayrım yapar, burada bir kişi onu kontrol ederse, diğer kişi onu kontrol eder. Diğerleri yapamaz. Dolayısıyla rekabet, bireyin bir nesnenin kullanımını kontrol etme gücü olan ayrıcalıklılıktan farklı olarak bir nesnenin fiziksel kalitesidir. Diğer yorumcular aslında, ayrıcalık, terimini rekabetin eş anlamlısı olarak kullanıyorlar. Ancak bu yanlıştır ve Fairfield haklı olarak münhasırlığın rekabetin, yani rakip olmayan nesnelere kanun veya teknoloji ile, ÖRN, fikri mülkiyet yaratımları ve dijital haklar yönetimi, atanabilecek kalitenin bir işlevi olduğunu belirtmektedir. Bu kodun bu şekilde yapıldığından ve internetin temel bir parçası olduğundan rakip olduğunu unutmamak önemlidir. Bu kodun örnekleri alan adları, URL'ler, web siteleri e-posta hesapları ve VW öğeleridir. Fairfield ayrıca tüm soyut varlıkları rakip olmayan nesneler kategorisine sığdırmaya çalışırken ortaya çıkan kafa karışıklığı konusunda da uyarıyor. Başkan yardımcısı ve rekabet konusundaki tutumunu destekleyen diğer yazarlar Horowitz, Blazer ve Westbrook'tur. Eleştirmenler VP ve VA'ların rakip olmadığını iddia ediyor. Örneğin Nelson, Fairfield'ınkiyle aynı örnekleri, yani URL'leri ve e-postaları kullanarak sanal ürünlerin rekabet edebilirliğine veya daha doğrusu ayrıcalıklılığına karşı çıkıyor. Sahibi olduğu iddia edilen kişinin bu mülkü başkalarını hariç tutarak kontrol edemeyeceğini, çünkü kullanıcının yaptığı sözleşmeye göre geliştiricinin bu kaynakları kontrol etme yetkisini elinde tuttuğunu iddia ediyor. Benzer şekilde Gulushko, herhangi bir dijital mülk durumunda kodun kopyalanmasının kolaylığının, sanal mülkün ayrıcalığını da zayıflatacağını savunuyor. Bu yazarlar, ekonomik ve hukuki bir özellik olan ve sözleşmeler veya mülkiyet tarafından verilen haklarla ilgili olan münhasırlık ile tamamen fiziksel bir özellik olan rekabet kavramlarını bir kez daha karıştırmışlardır. Aynı anda yalnızca bir kullanıcının bunu fiziksel olarak deneyimleyebileceği gerçeği, kaynağın rakip olduğu anlamına gelir. Özetle rekabet ikinci düzey sanal mülkiyetin bir özelliğidir. Bu özellik olayıyla ilgili sorun, yalnızca geliştirici tarafından bu biçimde oluşturulması durumunda mevcut olması nedeniyle istikrarsız doğasıdır. Ancak sonuçta WW'lerde istikrarsız olduğundan ve geliştiriciler onları yaratmasaydı var olmayacaklarından bu bir sorun olmamalıdır. Aslına bakılırsa, ben de dahil olmak üzere oyuncular ve birçok teorisyen Örneğin Lastauka veya mayer ne kadar istikrarsız ve tuhaf yerler olursa olsun VW'lerin hala gerçek dünyanın kopyalarını temsil ettiğini iddia ederek VW'leri hala bu şekilde kabul ediyorlar. Ayrıca, VW rakip olmadığını kabul etsek bile, fikri mülkiyet kaynakları da rakip olmadığından ve yine de mülkiyet gibi veya benzer şekilde korunduğundan, bu onların korumasını göz ardı etmek için belirleyici bir nokta değildir. VW'lerin ve oyun içi varlıkların kalıcılığı veya kalıcılığı, fiziksel mülkiyette mevcut olan ve iyi durumunda tartışılan başka bir tartışmalı özelliktir. Kastronova, kalıcılığı, VW'lerin, herkes kullansa da kullanmasa da çalışmaya devam etmelerini sağlayan, özelliği olarak tanımlıyor. Tek tırnak nokta. Fairfield, Kastronova gibi kodun da kalıcı olduğunu çünkü, her kullanımdan sonra kaybolmadığını ve tek bir bilgisayarda çalışmadığını, savunuyor. Bir VW'nin koduna çeşitli cihazlardan erişilebilir ve servis sağlayıcıların sunucularında varlığını sürdürür. Dolayısıyla onlara göre kodun bu niteliği onu fiziksel nesnelere benzetiyor. Ancak bu koda geliştirici tarafından herhangi bir zamanda erişilebilir ve değiştirilebilir ki bu da bu argümanın kritik bir zayıflığıdır. Benzer şekilde Erleng, kalıcılığın yalnızca VP'yi her an ortadan kaldırabilecek geliştiricilerin işbirliğine bağlı olduğunu belirtiyor. Chain, VW'lerin geçici ve dinamik ortamlar olduğu ve VP'nin, yanlışlıkla bir güç anahtarına basıldığında, kaybolabileceği konusunda uyarıyor. Sifirino ayrıca, 8 yıl sonra 2012'de faaliyetini durduran City of Heroes örneğini vererek VW iş modellerinin bu potansiyel eskimişliğine de dikkat çekiyor. VW'lerin potansiyel olarak ortadan kaybolmasıyla ilgili bir sorun, farklı VW'lerdeki yazılımlar arasında birlikte çalışabilirlik eksikliğidir. Yani bir kullanıcının hesabı bir geliştirici tarafından kısıtlandığında veya sonlandırıldığında kullanıcı, hesabı başka bir platforma taşıyamaz. Bir vwdeki mülkiyeti başka bir vwdeki yazılımla uyumlu hale getirmek için bazı çabalar olmuştur, ancak bu uygulanana kadar kalıcılığın kalitesi oldukça şüphelidir. Lastauka ve Hunter, geçiciliğin sanal mülkiyete karşı zayıf bir argüman olduğunu iddia ediyor. Ortak hukukta tanınan ve süresi sınırlı olan mülkiyet hakları olan kiralama veya intifa hakkı örneklerini kullanırlar. Zaman sınırlı koruması nedeniyle, AB ve ABD'de otopsiden 70 yıl sonra, fikri mülkiyet geçicilik itirazının reddedilmesinin bir başka örneğidir. Bu nedenle, ikinci ve üçüncü katmandaki VA'larda kalıcılığın olmaması, klasik mülkiyet anlayışında ve onun kalıcılığında ve eğer fikri mülkiyet bir mülkiyet olarak tasavvur edilmiyorsa, VP'ye karşı sağlam bir argüman olarak hizmet edebilir. Öte yandan, fikri mülkiyetin geçiciliğine rağmen, bu niteliğin bulunmaması, geleneksel mülkiyet anlamında tasarlanan sanal mülkiyeti dışlayabilir, ancak sanal varlıkların, IP gibi, korunmasına yönelik diğer bazı özel modellerin önerilmesini mutlaka dışlamaz. Fairfield, WW kodunun başka bir fiziksel niteliğinin, gerçek dünyadaki nesnelerin özelliklerine benzer şekilde ara bağlantı olduğunu savunuyor, oyuncular bağlantılı dünyayı deneyimleyebilir ve birbirleriyle ve WW ile etkileşime girebilir. Kastronova gibi Fairfield'da, kodun birbirine bağlı hale getirilebileceğini, böylece bir kişi onu kontrol etse de diğerlerinin onu deneyimleyebileceğini, savunuyor. Erlang’ın belirttiği gibi, VW'lerde ara bağlantı olmasaydı, VW'lerin tüm fikrinin aksine, oyuncular yalnızca kendi mülklerini deneyimleyebileceklerdi. Ancak kodun mutlaka birbirine bağlı olması gerekmez. Çünkü tüm bilgisayar sistemleri gerekli ayarlamalar yapılmadan tüm kodları çalıştıramaz ve yukarıdaki bölümde kalıcılıkla ilgili tartışmada görüldüğü gibi birlikte çalışabilirlik sorunumuz vardır. B. Sanal mülkiyetin gerekçeleri. Doktrinsel soru olan VW'lerde mülkiyetin olup olmadığı yukarıdaki analizde cevaplanmıştır. VP, mülkiyet kavramı olaylarını paylaşmaz ve VA'lar, mülkiyet nesnelerinin özelliklerine sahip değildir. Aşağıdaki bölüm normatif bir soruyu yanıtlayacaktır, sanal dünyalarda mülkiyetin olması gerekip gerekmediği. Bir şeyi mülk olarak tanımanın anahtarı, ilgili teorik gerekçeleri belirlemektir. Bu nedenle bir sonraki bölümde, Batı'nın mülkiyetleştirmeye ilişkin önde gelen gerekçelerine, emek teorisi, faydacılık ve kişilik teorisi, atıfta bulunarak bunların VA'lara ve VW'lere uygulanma potansiyelini tartışacağız. Analiz yukarıda açıklanan katman sınıflandırmasını kullanacaktır. Emek Teorisi Pek çok yazar Locke'un emek teorisinin sanal mülkiyet için geçerli olduğunu iddia ediyor. Ana argüman, kullanıcıların sanal varlıklar oluştururken harcadığı zaman ve çabanın, onlara mülkiyet hakları talep etme hakkı vermesi gerektiğidir. Bu konuda yapılan ampirik araştırmalara bakıldığında oyuncuların WW’lerde geçirdikleri süre oldukça önemli. İlgili araştırmalar belirsiz olmuştur. Yine de oyuncuların VW'lerde geçirdikleri sürenin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Örneğin, 2020'de yapılan araştırmalar, çevrim içi video oyunlarının Birleşik Krallık'taki en iyi 10 çevrim içi aktivite arasında yer aldığını gösterdi. 2010 yılında Mayer Schönberger ve Kravli, 9,4 milyon oyuncunun her birinin haftada yaklaşık 22 saat dünyada olduğunu ileri sürerek, WoW abonelerinin sanal yaşamlarını oluşturmaya haftada 213 milyon saatten fazla zaman ayırabileceklerini iddia etti. 2019'da 4.500 kişiyle yapılan küresel bir anket, WW veya video oyunu oynayanların haftada ortalama 7 saat 7 dakika oyun oynayarak vakit geçirdiğini ve oyun süresinin 2018'den bu yana %19,3 arttığını gösterdi. MMORPG'ler hala ilk 7 tür arasında yer alıyor oynanan oyunlardan. Araştırma aynı zamanda Twitch gibi platformlarda başkalarının oyun oynamasını izlemek için harcanan zamanın önemli bir kısmını da ortaya koyuyor. Oyun oynamayı, emek olarak kabul edip edemeyeceğimize dair ilk bariz soru üzerine, Ültme, biçimindeki emeğin emek teorisiyle alakalı kabul edilebileceği ileri sürülüyor. Ültme, VW'lerde kişinin karakterinin seviyesini yükseltmek için tamamlanan bir dizi tekrarlayan sıradan eylemdir. Ayrıca, altın çiftçiliği olgusuna bakılarak da emeğin kalitesi ortaya konabilir. Altın çiftçileri, oyun içi, saatlerini özellikle daha sonra oyun içi veya gri pazarlarda satılmak üzere değerli varlıklar yaratmaya adayan kullanıcıların belirli bir alt kümesidir. Altın çiftlikleri veya oyun atölyeleri, Çiftlik sahipleri için sanal para birimi oluşturmak amacıyla belirli bir oyuna özgü çeşitli görevleri yerine getiren bu türden birkaç düzine çiftçiyi çalıştırabilir. Her ne kadar veriler biraz dengesiz olsa da, bu sanal ekonominin değerine ilişkin oldukça şaşırtıcı bazı tahminler vardı. Örneğin Hicks 2010 yılında altın tarımında yaklaşık 400 bin kişinin istihdam edildiğini ve bunların muhtemelen yüzde 85'inin Çin'de bulunduğunu tahmin ediyordu. 1999'da Ryan, 1 milyon altın çiftçisinin değeri 10 milyar dolardan fazla olan küresel bir ticaret üzerinde çalıştığını tahmin ediyordu. Dolayısıyla emek, bu kara veya gri piyasalarda zaten bu şekilde tanınmaktadır. Daha yeni bir çalışma sanal ekonomideki dalgalanmaları gösteriyor. Yazarlara göre, World of Warcraft'taki sanal para biriminin değeri, oyunun en yeni genişleme paketinin Ağustos 2016'da piyasaya sürülmesinin ardından dünya çapında gerçek dünya para birimleri karşısında büyük düşüş yaşadı. Emek teorisinin VW'lere uygulanmasına karşı olan argüman, Çoğu oyuncunun genel olarak altın çiftçiliği veya işçilik için değil, eğlence amaçlı oyun oynamasıdır. Dolayısıyla oyun oynamak için harcanan zaman emek teorisi açısından yeterli emek olarak nitelendirilemez. Erlenk bu itiraza, tüm VW'lerin eğlence amaçlı kullanılmadığını, bazılarının aslında eğitim, iş ve politika dahil olmak üzere birçok başka amaç için kullanıldığını, ve gerçek dünyanın orada oyun oynayan kişileri de ödüllendirdiğini belirterek yanıt veriyor. Sporcular, profesyonel olanlara ödeme yapılır. İkincisi, bazı oyuncuların, örneğin demirciler gibi, yukarıda bahsedilen ötme işlemine atıfta bulunarak, bir ödül kazanmak için aynı eylemleri titizlikle tekrarlayarak gerçekten emek yaptıklarını yorumluyor. Locke'un teorisini VP'ye uygulamanın savunucuları ayrıca Locke'un VW'lerdeki, yeterli ve aynı derecede iyi, şartını karşılamanın nispeten kolay olduğunu, kısacası, bir bireyin, kendisi için yeterli ve iyi olduğu kadar iyi olması koşuluyla bir nesneyi sahiplenebileceği iddia ederler. Diğerleri, bu şart daha sonra Locke tarafından revize edilmiştir. VW'lerde oyuncuların emek verip yaratabilecekleri sonsuz sayıda kaynak olduğu iddia edilebilir. Bununla birlikte, VW kaynaklarının bolluğu geliştiricilerin isteğine ve eylemlerine bağlı olduğundan ve bunların bazıları için kullanıcıların ödeme yapması gerektiğinden ve bunlar üzerinde emek harcamak zorunda olmadığından, bunun apaçık olması gerekmez, örneğin, ikinci bölgedeki arazi. Hayat bu nedenle geliştiriciler W'de yapay olarak kaynak kıtlığı yaratıyor. Öte yandan oyun içi kaynakların aynı koşullar altında tüm oyunculara açık olduğu ve geliştiricilerin kıtlık özelliğini ayarlayarak gerektiğinde daha fazla kaynağın kullanılabilir hale getirildiği iddia edilebilir. Sonuç olarak W'ye bağımsız bir varlık olarak bakıldığında bu şart yerine getirilmiş gibi görünüyor. Emek teorisini sanal mülkiyete uygulamanın savunucularına göre Louck'un bozulma şartı da karşılanmıştır; işçinin herkesin yaşamın herhangi bir avantajından bozulmadan önce yararlanabileceği kadar ile sınırlı olduğu argümanı. Buradaki iddia, vea'ların onları belirleyen temel kol doğasının bariz sebeplerinden dolayı paraya benzer şekilde bozulamayacağıdır. Bu nedenle geliştiriciler vea'lar ürettiğinden ve veya bunların oyuncular tarafından oluşturulmasına olanak tanıdığından ve sınırlama w'nin temel koduna gömülü olduğundan w'ler için sınırlama gereksizdir. Lastauka ve Hunter, sanal mülkiyete yönelik bu gerekçenin Nozick'in Lockun teorisine yönelik genel itirazına dayanarak eleştirilebileceğini, yani kullanıcıların w'lere kattığı emeğin w sahiplerinin emeğiyle karşılaştırıldığında önemsiz olduğunu belirtiyor. Nozick'in argümanının karşıtları, bazı mülkiyetler için emeğin, ne kadar önemsiz görünürse görülsün, bir kaynağa değer kattığını ve onun özünü yeniden yarattığını ileri sürmektedir. Benzer şekilde Lastavuk'a ve Hunter'da bu itiraza yanıt vererek, bir oyuncunun VW'nin tamamında mülkiyet talebinde bulunamayacağı, ancak emeğinin değerin en önemli bölümünü oluşturduğu öğelerde mülkiyeti hak ettiği anlamında bunun doğru olduğunu öne sürüyorlar. Ayrıca oyuncuların dünyanın kendisinde mülk sahibi olmadıklarını, bunun yerine eşyalarına ve avatarlarına sahip olduklarını iddia ediyorlar. Locke'un teorisinin sanal mülkiyete uygulanmasına karşı en sık dile getirilen itiraz, fikri mülkiyetin özelleştirilmesine, yani müştereklerin yokluğuna karşı kullanılan itirazın aynısıdır. Bu argümana göre, Tahsis'in gerçekleştiği ilk aşama olan müşterekler burada mevcut değildir ve VW'ler ortak değildir. Başından beri ancak genellikle geliştiricilerin mülkiyetindedir. Bu nedenle, emek teorisine göre, aslında emeklerini ve kaynaklarını VW'lerin yaratılmasına yatırdıkları için daha iyi bir iddiaya sahip görünüyorlar da bu duruşu paylaşıyor ve eğer başlangıçtaki ortak mallar üzerindeki herhangi bir emek mülkiyet hakları yaratacaksa, herhangi bir nesnenin ödünç alınmasının ve paylaşılmasının, daha sonra birisinin o nesne üzerinde emek vermesi ve söz konusu emekten kaynaklandığı iddia edilen mülkiyet hakkını talep etmesi durumunda bir sorun olacağını belirtiyor. Diğer yazarlar buna yanıt vererek, karşılaştırmanın Locke'un tanrı tarafından yaratılan ortak malları ile VW'lerin, tanrıları veya tanrısal güçlere sahip biri olan geliştiriciler tarafından yaratılan ortak malları ile yapılabileceğini öne sürüyorlar. Ayrıca, fikri mülkiyetin mülkiyet olduğunu savunanlar için, pratikte olduğu gibi, özünde müştereklerin yokluğu atlanabilir ve geniş çapta yorumlanabilir. İlk bakışta, emek teorisi, VW'nin ikinci düzey yasasında mülkiyetin tanınması için makul bir gerekçe sunmaktadır. Çünkü bu yasa emek gereksinimini ve iki koşulu, bozulma ve yeterli ve kadar iyi, karşılamaktadır. Ayrıca VA'ların değerinin en önemli kısmını oyuncunun emeği oluşturuyor. Birinci düzey öğeler için, anlaşılır bir şekilde, geliştiricinin emeği ve yatırımı, değerlerinin en önemli bölümünü oluşturur, bu nedenle geliştiricinin bu katmana sahip olma hakkı olmalıdır. Bununla birlikte, burada müştereklerin eksikliği sorumludur. Çünkü VW'lerde herhangi bir ortak fikir, gerçek veya kaynak olduğu iddia edilemez. Bu sınırlamayı etkisiz hale getirmenin bir yolu, geliştiricilerin tanrısal güçlerini tanımak ve bunları Tanrı ve Locke'un ortak mallarıyla benzeştirmek olacaktır. Alternatif olarak, eğer ikinci katman ayrı olarak ve geliştiriciyle değil diğer oyuncularla ilişkili olarak algılanırsa, o zaman VW'nin herkese açık olan özellikleri ortak alanlar olarak görülebilir. Ancak burada, farklı bireylerin ortaya koyduğu emeğin tüm dünyayı değiştirmemesi ve ilk katmanın geliştiricinin mülkiyetinde kalması nedeniyle bu argümanın makul olmadığı öne sürülüyor. Tartışmalı olarak bazı durumlarda radikal bir değişiklik olsa bile, örneğin, kullanıcıların manzarayı önemli ölçüde değiştirdiği Second Life ve benzeri dünyalar ve oyunlar, bu değişiklik ilk katmandaki özelliği ortadan kaldırmaz. Locke'un buradaki teorisi bu nedenle geliştiricilerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Kişilik Teorisi Kişilik teorileri, Hegel'in mülkiyeti kişiliğin bir uzantısı olarak kavramasından ve Radin'in mülkiyeti takas edilebilir ve kişisel olarak sınıflandırmasından kaynaklanır. Radin'e göre mülkiyet, kişiliğin geliştirilmesinde önemli bir araçtır ve bu nedenle özellikle kişinin kendi tanımına yakın olan mülkiyet, özel yasal korumayı ve misli mülkiyete göre önceliği hak eder. Bu teorinin, geleneksel mülkiyeti haklı çıkarmaktan ziyade sanal varlıklardaki mülkiyet haklarını haklı çıkarmak için tartışmasız daha uygulanabilir olduğu söylenebilir. WW’lerde oyuncular, esasen oyuncunun çevreyil etkileşimde bulunma aracısı olan bir karakter, bir avatar tarafından temsil edilir. Bir avatar ve dolayısıyla bir oyuncu, WW’lerde genellikle gerçek dünyanın bir simülasyonu olarak az çok eksiksiz, zengin ve heyecan verici bir yaşam sürer. Oyuncular, avatarlarını ve çevrimdışını dışını kullanarak gerçek dünyada başkalarıyla iletişim kurar ve sosyalleşir, itibar ve sosyal sermaye kazanırlar. Çoğu VW'de oyuncular genellikle avatarlarıyla önemli bağlar kurar, onları kendilerinin bir uzantısı, psikolojik vücut bulmuş hali, alter egoları olarak görürler. VW'ler üzerine yapılan çok sayıda araştırma, daldırma kavramına atıfta bulunarak bunu doğruluyor. Örneğin Bartle, VW'lerin tamamen, kimliğin kutlanması ile ilgili olduğunu savunuyor ve oyuncuların oyunda takip ettiği yolu, keşfetmek için bulmak ve içselleştirmek için uygulamak, ifadesiyle özetliyor. Oyuncu geliştikçe, amaç ne olursa olsun, dünyada bir şeyi başarmak için gereken becerileri edinmekten, dünyayı keşfetmeye ve becerileri uygulamaya doğru ilerler. Yolculuk, dünyayı içselleştirmek ve ona tamamen dalmakla sona erer. VW'lere dalma kavramı, mevcudiyete ve bu bilgisayar aracılığı ortamın, aracılığı değil gerçek olduğu yanılsamasına bağlıdır. Bu, kimlik alanı aracılığıyla tepeye tırmanma etkinliğinin, sonucu, oyuncuların kendilerini daha iyi anlamasıdır. Benzerlik, lastavuka, başka bir kişinin avatarına atıfta bulunurken dilin ve sen zamirinin ve kişinin kendi avatarının eylemleri için ben zamirinin kullanımı örneğini kullanarak içine dalmayı gösterir. VP'yi haklı çıkarmak için bu teorinin kullanılmasına karşı olan argüman, Radin tarafından öne sürüldüğü ve örneğin kıtadaki manevi haklar durumunda başarıldığı gibi, kişisel mülkiyetin devredilemezliğinde bulunur. Bu nedenle bu durum avatarların ve diğer ikinci seviye VA'ların doğası gereği bir kişiyle çok ilgili oldukları için devredilemez olduğunun ilan edilmesiyle sonuçlanacaktır. Ancak bu istenmeyen bir durum çünkü VW'lerdeki bazı kullanıcılar avatarlarını takas etmek istiyor ve bu da genellikle piyasalarda önemli bir fiyata ulaşıyor. Lastauka ve Hunter, avatarların ve diğer ikinci seviye VA'ların devredilemez olduğu ilan edilse bile Mahkemelerin aksi yönde karar verebileceği ve sanal ticarete izin verebileceği için pratik açıdan bunun kesin bir sonuç olmadığını savunuyor. Ayrıca sanal varlıklar, kişisel mülkiyet olarak sınıflandırılırsa, mübadele edilebilir mülklerden, yani geliştiricilerin mülkiyetinden daha iyi korunacak ve çözüm sağlamak yerine daha fazla anlaşmazlığa yol açacaktır. Öte yandan, bir şeyin devredilemez sayılması onun mülkiyet niteliğini, örneğin ortak mülkiyet, kamu mülkiyeti, mutlaka dışlamaz. Genel olarak bu teoriye ve özel olarak sanal varlıklara uygulanmasına yönelik bir itiraz, ayrılabilirlik, veya, şeylik, argümanında bulunabilir. Bu, şeylerin mülkiyet olabilmesi için, bir şey, olarak düşünülmemesi gerektiği anlamına gelir. Kendimizin bir yönü veya başkalarıyla olan kişilik açısından zengin ilişkilerimiz, örneğin kan, vücut parçaları, kişisel veriler, oyuncular ve avatarları arasındaki zengin ilişki göz önüne alındığında, bu itiraz özellikle avatarlara bir mülk olarak uygulanabilir, ancak diğer VW öğeleri, kılıçlar, kaleler, evler ve benzeri için daha az geçerlidir. Kişilik teorileri, VW'lerde oyuncunun kişiliği, öveleri ve yaratımlarıyla yakından ilgili olan ikinci ve üçüncü kod düzeyinde VP'yi haklı çıkarmak için sağlam bir temel oluşturabilir. Bu teorinin uygulanması, yukarıda da gösterildiği gibi, sorunsuz değildir ve her zaman oyuncuların çıkarlarına hizmet etmez, örneğin, avatarların ve diğer sanal varlıkların satışı. Faydacı Teori bu bölümde kullanılan teoriler arasında faydacı teori, ikinci katmandaki sanal varlıklarda sanal mülkiyeti haklı çıkarmak için en az uygulanabilir olanıdır. Asıl sorun, VPN'in gerçek dünyadaki oyuncu olmayanlar için toplum için yararlılığında yatmaktadır. Bu, en büyük sayı için en büyük faydayı arayan faydacılığın mutluluk hesabı ilkesiyle potansiyel olarak çelişecektir. Lastavuka ve Hunter, Faydacı perspektiften bakıldığında oyun içi varlıkların toplum için yararlı olmasının gerekmediğini iddia ederek bu iddiaya katılmıyorlar, ancak, bu varlıkların yaratılması ve geliştirilmesiyle uğraşan bireyler için şüphesiz yararlı ve değerlidirler. Bu nedenle eğer toplum, bu, bireylerin, oyuncuların, toplamı olarak algılanıyorsa, faydacı kavram kullanılabilir. Bu görüşlere göre, VP'nin tanınmasıyla kullanıcılar çabaları için ödüllendirilecek ve daha fazla WW yaratmaya ve geliştirmeye teşvik edilecek. Bunun bir örneği, Linden Lab'in hizmet şartlarını değiştirmesi ve oyuncuların eserleri üzerinde sahiplik sözü vermesinden sonra Second Life kullanıcılarının katlanarak büyümesidir. Öte yandan, oyuncular zaten yaratma konusunda teşvik ediliyor ve belirli bir VW'ye katılmayı seçmelerinin ana faktörlerinden biri de yaratım, bu nedenle VA'lardaki mülkiyet muhtemelen pek bir fark yaratmayacaktır. VW'lerde olmak zaten potansiyel olarak oyuncular için ekonomik faydalar sağlıyor. Oyuncular, gerçek para ticareti, RMT, olarak bilinen birçok VW'de VA'larını gerçek parayla değiştirebilirler. R.M.T. 2 ana bileşen içerir, oyun içinde ve son kullanıcı lisans sözleşmesi, E.U.L.A. kapsamında gerçekleşen birincil ve oyunun dışında ve E.U.L.A. hükümlerinin ötesinde gerçekleşen ikincil. Oyuncular genellikle VW içindeki veya dışındaki çevrim içi açık artırmalarda veyalar satarak para kazanırlar, bazı VW'ler harici açık artırmaların kullanımını açıkça yasaklar, Örneğin Blizzard'ın World of Warcraft EA'sı. Örneğin, 2006 yılında Anshi Cunb 1 milyon dolardan fazla sanal varlık biriktirdi ve popüler WW Second Life'ın ilk milyoneri oldu. Aralık 2009'da, bu Serik Lightyear olarak bilinen bir kişi, bir MMORPG olan Planet Calypso'da sanal bir uzay istasyonuna sahip olmak için 330 bin dolar ödedi. Oyun, sanal para birimi ile gerçek dolar arasında 10 sanal para birimi, ile 1 bir ABD doları arasında sabit bir döviz kuru üzerinden alışveriş yapılmasına olanak tanır. Wu, ABD'deki sanal ürünler pazarının 2012'de 3 milyar doları aştığını ve daha sonraki yıllarda hızlı bir şekilde büyümesinin beklendiğini tahmin ediyor. 2013 yılında Linden Lab, sanal ürünler için günlük 1,2 milyon işlem ve Second Life ekonomide 3,2 milyar dolar değerinde işlem bildirdi. Ancak, VP'nin tanınması koşuluyla VW kullanıcılarının sayısında ve işlemlerinde daha fazla patlama olup olmayacağı hala belirsiz. Bu nedenle teşvik argümanı geliştiriciler için çok daha iyi işliyor. Bir VW yaratmak ve sürdürmek, abonelikler, sanal satış komisyonu, arazi satın alma ve diğer özellikler gibi çeşitli kaynaklardan kazanabilecekleri karlı bir iş anlaşması olabilir. Bunu başarmak için anlaşılır bir şekilde, belki de başkan yardımcılığı haklarıyla teşvik edilen önemli bir kullanıcı tabanına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, yaratımlarında bedavaya binmeyi önlemek için ilk katman veya haklarına sahip olmaları gerekiyor. Bedava sürüş argümanları, bir bireyin başka birinin yatırımından fayda elde etmesine izin verilmesine, maliyetlerin karşılanmasının engellenmesine karşı argümanlar, VW'lerin bir toplum olarak avantaj sağlaması ve daha çekici hale gelmesi anlamında ikinci katman içinde bir şekilde uygulanabilir. Geliştiricilerin kazanç sağladığı bu yaratımlarla yeni kullanıcılar, bir başka olası senaryoda diğer oyuncuların bedavaya binmesi, diğer oyuncuların yarattıklarını, örneğin orijinal kılıçları, evleri, gemileri, kopyalamak ve kopyalamaktır. Bununla birlikte, Lemley'in fikri mülkiyet hakları konusunda belirttiği gibi, olumsuz dışsallıkları içselleştirmeye çok daha az ihtiyaç duyulduğundan, VW'lerde ücretsiz kullanım arzu edilebilir. Fikri mülkiyette olduğu gibi, VW'lerin toplumunu ve kültürünü zenginleştirdiği için birçok oyuncunun tüketimi arzu edildiğinden, olumsuz dışsallıklar burada maddi mülkiyete göre daha az öne çıkıyor. Ayrıca VW'lerde kıtlığın olmaması, bedava sürüşün ciddi bir zarara yol açmayacağı ve geliştiricilerin oyunculara daha fazla kaynak sunabileceği anlamına geliyor. Tam tersine, argümanlardan biri aykırı bu gerekçenin VP hakları için kullanılması tahsis sebebidir. Bu görüşe göre faydacı teoriler VW'lerde mülkiyet haklarının yaratılmasına karşı çıkmak için kullanılabilir. Bireylere mülk vererek ve etkili bir şekilde anti-kamız trajedisi yaratarak VW sahiplerinin ve diğer kullanıcıların refahını azaltacaklardı. Böylece bireyler VP kullanımını önleyebilecek ve VW'lerin oyuncular tarafından istenmeyen şekilde yetersiz kullanılmasına neden olacaktı. Laslova ve Hunter bu argümanlara, tahsis gerekçelerini dikkate almadıklarını, bunun yerine sanal ürünlerde mülkiyet haklarının yaratılmasını dikkate aldıklarını söyleyerek yanıt veriyorlar. Onlara göre bu, VW'lerde mülkiyetin hiç olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. İddia, mülkün doğru şekilde tahsis edilmediğini ve bunun örneğin mahkemeler tarafından düzeltilebileceğini belirtiyor. Bu yanıt, itirazı yeterince ele almıyor. Bunun yerine, VW'lerin doğası ve katman yaklaşımı, ilk katmanın geliştiricilere ait olması ve ikinci katmandaki hakların bu mülkiyetten kaynaklanması nedeniyle, yetersiz kullanımı önleyecektir. 5. 5 Sanal Dünyalarda Mülkiyet Tahsisi Bu bölümde, mülkiyet teorileri bu kavramı haklı çıkarsa bile, Çoğu geliştiricinin oyuncuların ikinci seviye VA'larda herhangi bir VP hakkını ileri sürme olasılığını kısıtladığını savunarak VW'lerdeki mülk tahsisini değerlendiriyoruz. Dahası, geliştiricilerin EUL’larında, örneğin Second Life, bir tür oyuncu mülkiyet hakları öngördüğü durumlarda, bu haklar minimum düzeydedir ve mülkiyet olarak zar zor sınıflandırılabilir. Bu dengesizliği düzeltmenin çözümü bu nedenle potansiyel olarak tüketicinin korunması şeklinde mevcuttur. Ancak WW’lerin ayırt edici karakteri ve bu sözleşmelerin düzenlemeyi hedeflediği alanlar nedeniyle tüketiciyi koruma kanunları pek yararlı olmuyor. WW’lerde mülkiyet, fikri mülkiyet ve diğer farklı hakların tahsisi sözleşmeler yoluyla sağlanmaktadır. VW sözleşmeleri tıklamalı lisanslar biçiminde gelir, son kullanıcı lisans sözleşmeleri EULA'lar, hizmet koşulları hizmet şartları, davranış kuralları ve diğer farklı politikalar. Bu sözleşmelerin etkileri, kullanıcıya çok az özgürlük tanıdığı veya hiç özgürlük bırakmadığı ve, kabul ediyorum, seçeneğini tıklamak veya reddetmek, dolayısıyla oyuna katılmayı reddetmek dışında başka seçenek bırakmadığı için geniş çapta tartışılmaktadır. En yaygın model, geliştiricinin, World of Warcraft ve Diablo geliştiricisi W Blizzard ile ilgili tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını talep etmesi, kullanıcıların oyunda oluşturulan veya ticareti yapılan varlıklardaki her türlü mülkiyet hakkını açıkça hariç tutmasıdır. Hesapların aktarılması, buna karşılık Second Life ve Linden Lab, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik üzerinde nispeten geniş haklar vermektedir. Linden başlangıçta bu hakları mülkiyet olarak etiketledi ancak Breakthrough Linden Research Inc. e yanıt olarak şartlarını yalnızca fikri mülkiyet hakkı verecek şekilde değiştirdi. Aynı zamanda sanal para birimi Linden doları ve kullanıcıların Second Life'ta satın alabilecekleri arazi üzerindeki mülkiyet haklarını da reddederek onlara kendilerine verilen sınırlı lisansı hatırlatıyor. Moringoelo, Linden'in toprak hakları paketine benzer bir şeyi yani mülkiyeti etkili bir şekilde vaat ederek kullanıcılarını aldattığını ve ardından bunu hizmet yoluyla geri aldığını savunuyor. Erlang’ın haklı olarak belirttiği gibi, Linden bunları oyunla sınırladığından ve bu mülkün hasar görmesi veya kaybolması durumunda her türlü sorumluluğu ve tazminatı reddettiği için tanınan haklar bile bir şekilde yanıltıcıdır. Bununla birlikte, geliştiricinin VP'yi düzenleme ve sınırlama konusunda ısrar ederek, onun varlığını dolaylı olarak tanıdığını da makul bir şekilde düşünüyor. Öte yandan Linden, oyuncuların yaratımları konusunda kendisine münhasır olmayan bir lisans veriyor, bu lisansın kapsamı son zamanlarda daha da genişletildi ve birçok Second Life oyuncusunu hoşnutsuz ve küskün, ayrılmak isteyen bir hale getirdi. Ayrıca AULA'ları Linden Lab'ın batı dünyasında VW'ler ve Başkan Yardımcısı ile ilgili en kritik davalara dahil olmasına neden oldu. Breck ve Linden Research, Inc. davası yukarıdaki, Breck davası, VW'lerde Mülkiyet ve Yargı Yetkisi bölümünde tanıtılmıştı. Orada belirtildiği gibi mahkeme, Linden'in hizmet şartlarının zorunlu tahkim şartı ile ilgili olarak uygunsuz olduğunu doğruladı ve şartı iptal etti. Daha da önemlisi mahkeme, şartların davacıya etkili bir çözüm yolu bırakmadığını söyledi. Daha yakın zamanlarda Evans ve Ark, V. Linden Research, Inc. ve diğerleri, bir kez daha sanal mülkiyete ilişkin bir karar çıkmadı. Dava sonuçlandı ve hatta E.U.L.A.'nın geçerliliğiyle ilgisi bile sınırlı. Liberal, VW'ler ve oyunlar bile bu E.U.L.A.'ları kopyalıyor gibi görünüyor. Bunun bir örneği, VW'lerde dahil olmak üzere farklı oyunların dağıtımını yapan bir eğlence platformu olan Steam'dir. Oldukça başarılı olan bu platform, kullanıcı dostu, bir ölçüde açık kaynaklı ve geleneksel iş modellerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Steam'in sahibi Valve ve diğer VW'lerinkine çok benzeyen çok kısıtlayıcı bir EULA abone sözleşmesi oluşturdu. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarının yanı sıra, oyuncuların kendi yaratımları ve cüzdanlarında bulunan sanal para üzerindeki mülkiyeti sınırlıdır ve devredilemez, sağlayıcı Valve Corporation tarafından alınan genişletilmiş lisansla. Valve, EULA'ya aykırı olarak Steam hesabını satmaya çalışan bir kullanıcıyı yasakladığı için eleştirildi. Yukarıdaki analizin ardından, birçok yazarın yaptığı gibi, sözleşmelerin ilk bakışta adil olmadığı iddia edilebilir. Makul çözüm, tüketiciyi koruma yasasını kullanarak mahkemelerde haksız veya vicdana aykırı hükümlerine itiraz etmek olacaktır. Tüketiciyi koruma kanununun bu sorunları çözmede yardımcı olabileceği öne sürülebilir. AB düzeyinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011 tarihli 2011/83 AB sayılı direktifi geçerli olacaktır. Birleşik Krallıkta tüketici sözleşmeleri, bilgi, iptal ve ek ücretler yönetmeliği 2013 numara 3134 ve tüketici hakları yasası 2015 şeklinde uygulanan bu direktif. Oyunlar da dahil olmak üzere dijital içeriğe ilişkin sözleşmeleri kapsar, bakınız. Direktifin beyan 19'u, kanuna göre, potansiyel olarak geçersiz sayılabilecek şartlar, örneğin geliştiricinin sorumluluğunu sınırlayan, şartları ihtiyari olarak ve bildirimde bulunmaksızın sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutan şartlar ve tahkim hükümleridir. Bununla birlikte, hem Birleşik Krallık hem de AB mevzuatı, tüketicilere bilgi verilmesi, cayma hakları, sorumluluk, teslimat ve riskin aktarılması gibi konular için geçerlidir ancak konu haksız olarak değerlendirilemeyeceğinden mülkiyet hakları konularını ele almamaktadır ve bu bu mevzuatın kapsamı dışındadır. Bu yasa, sözleşmelerin yazılım kullanımına ilişkin lisans satışını düzenleyen bölümlerine, Waller'in ilk katmanı, uygulanabilir. Ancak ikinci ve üçüncü katmanlar oyuncuların yaratımıdır ve tüketiciyi koruma yasalarında yer alan mal ve hizmet tanımına girmez, çünkü bunlar geliştiriciler tarafından satılan mal veya hizmetler değildir. Benzer şekilde, çok daha sınırlı bir koruma Kaliforniya'da da bulunabilir, bu koruma, daha önce tartışılan vicdana aykırı hükümlerin sözleşmeye dahil edilmesinin yasaklanması da dahil olmak üzere, Tüketici Yasal Çözümleri Yasası, 2006, tarafından zorunlu kılınmıştır. Şu ana kadar VW sözleşmelerine ABD ve İngiltere mahkemelerinde pek itiraz edilmedi. Birleşik Krallık'ta bu yazının yazıldığı sırada böyle bir durum mevcut değildir. Çevrim içi oyunlara ilişkin çoğu içtihat, oyun özelliklerinin fikri mülkiyet hususlarını, geliştiriciler arasındaki anlaşmazlıkları, ancak mülkiyet söz konusu olduğunda nadiren kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar arasındaki anlaşmazlıkları dikkate alır. ABD içtihat hukuku daha gelişmiştir ve Breck ve Evans mahkemeleri belirli sözleşme hükümlerini adil olmayan bulmuştur, yargı yetkisi, hesabın askıya alınması. Bununla birlikte, mahkemelerin mülkiyet haklarına ilişkin müzakereleri, temel hukuki konuların tartışılmasında tamamen tesadüfi olmuştur. Bu nedenle, sanal mülkiyet sorununun yakın zamanda çözülmesi için mahkeme davalarına güvenmemeliyiz. Daha fazla vaka ortaya çıksa bile ABD'deki sonuç oyuncular için faydalı olmayabilir. Sonuç olarak, W sözleşmeleri şu anda oyuncuların yarattıkları ve W eşyaları üzerindeki sanal mülkiyet haklarını reddediyor. Ancak mahkemeler zaman zaman sözleşmelerdeki adaletsizlik doktrinleri yoluyla dengeyi sağlamaya çalışmıştır ki bu potansiyel bir çözüm olabilir. Prensip olarak, VW'lerde mülkiyet hakları ve menfaatlerin yaratılması ve, veya tanınması sorunu, sözleşmelerin düzenleyebileceği bir konu değil, genel mülkiyet veya fikri mülkiyet yasalarından biridir. Buna ek olarak, tüketiciyi koruma yasasını VW'lerin EUL'larına ve buradaki mülkiyet tahsisine uygulama girişimi, sonraki bölümde bahsedilen birçok yazarın görüşlerine, yani VW'lerin sadece oyun olmadığı ve oyuncularının da sadece kullanıcı değil aktif olduğu yönündeki görüşlerine aykırıdır. Katılımcılar, Vatandaşlar, Dünya Sakinleri ben de şunu savundum, VW'lerin anayasallaştırılmasını daha önceki çalışmalarımda kapsamlı bir şekilde analiz ettim ve VW oyuncularının bu dünyaların vatandaşlarının özelliklerine sahip olduğunu ve kanunlarının buna göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundum. Ayrıca, sözleşmeler ve yasalarla yapılan mevcut düzenleme biçiminin, kullanıcıların çıkarlarını, özellikle de özertliğe olan çıkarlarını korumak için yetersiz olduğunu da savundum. Oyuncular ve sağlayıcılar arasındaki ilişkiler genellikle keyfi ve geçici sonuçlara yol açar. Bu güç dengesi, geliştiriciler için ticari kesinliği ve öngörülebilirliği destekleyebilir ve kullanıcılar için maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir ancak mevcut durum hala tatmin edici değildir. Yarı anayasal ilişkiler adaletsiz ve uygunsuzdur ve hizmet sağlayıcıların kullanıcılarına karşı daha fazla hesap verme sorumluluğuna ihtiyaç vardır. VW'lerin özelliklerini, farklı karakterlerini ve mekana benzer niteliklerini kabul ederek, vatandaşlarını korumak için daha iyi bir yasal ve düzenleyici rejimin sağlanması gerekmektedir. Böyle bir sistem, bir hizmet sağlayıcının sistem ve yazılımdaki çıkarlarını ve mülkiyetini veya fikri mülkiyetini tanıyacaktır, ancak aynı zamanda kullanıcının özelliğini ve ölüm durumunda VA'larına ne olacağı konusundaki seçimini de dikkate alacaktır. Aşağıdaki bölümde önerilen çözüm, kamu hukukundan değil, özel hukuktan alınan kavramlara dayanmaktadır. Ancak VW'lerin özelliklerini, inversiyon, yer benzeri özellikler, dikkate almakta ve VW'lerin anayasal doğasını kabul etmektedir. 5. 6 Alternatifler, başkasının mülkiyetindeki mülkiyet hakları. Analiz şu ana kadar hukuka referansla normatif ve teorik olmuştur. Ancak sonraki bölümlerde, VW'lerin spesifik doğası üzerine yasal olarak yansıtmak için analiz daha doktrinsel hale gelecektir. Yukarıda sanal mülkiyet tartışılırken belirlenen nedenlerden dolayı, burada VP'nin tam mülkiyetinin yeterli bir çözüm olmadığı, zira bunun VW'nin oyuncularının veya geliştiricisinin çıkarlarına zarar vereceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle, bu çıkarlar arasında uzlaşma görevi görecek daha incelikli çözümlere ihtiyacımız var. Bazı tekliflerde tam mülkiyet dışındaki mülkiyet haklarıyla ilgili denemeler yapılmıştır. Bunlar, başka bir kişinin tam mülkiyetinden türetilen ve ona bağlı olan sınırlı aynı haklar biçiminde gelir. Medeni hukuk sistemlerinde bu haklar irtifak hakkı olarak bilinir, gerçek, gayrimenkul malın üzerine düşen, veya kişisel, bir kişiye bağlanan, başkasının malından yararlanmaya izin veren. Genel hukukta, bu süreli sınırlı haklar genellikle yalnızca taşınmazlara, gayrimenkul, bağlıdır ve irtifak hakkı, kira veya yaşam hakkı gibi kavramlarla temsil edilir. Bu tür hakların, oyuncuların çıkarları ve haklarının başka birinin mülkiyetine, yukarıda, ilk katman, geliştiricinin kodu ve sunucuları olarak anılacaktır, dayalı olduğu gerçeğini dikkate alan modeller olarak yararlı bir şekilde hizmet edebileceği ileri sürülmektedir. VW'ler küresel çapta faaliyet gösterdiğinden, bu tekliflerin hem medeni hem de genel hukuk kavramlarını denemesi, ortak noktaları tespit etmeye ve VW oyuncuları için en iyi dengeyi sağlamaya çalışması gerekiyor. Daha önceki çalışmamda, genel olarak yasal nakiller ve borçlanma yönündeki tartışmalara rağmen, bu ortak hukuk ve medeni hukuk kavramlarının gerçek dünyadaki yargı alanlarından herhangi birinde birleştirilip ödünç alınabileceğini veya alınabileceğini öne sürmüyorum. Yukarıda açıklandığı gibi teklif, VW'leri ayrı, tuhaf yerler olarak değerlendirdiğimiz şekilde sınırlandıran bir reform teklifidir. a. Önerilen Modeller, Sanal irtifa. Slaughter, VW'ler için bir mülkiyet veya sözleşme rejimi getirmenin faydalarını ve dezavantajlarını analiz eden heyecan verici bir model öneriyor. Sanal irtifak kavramını tanıtıyor. Ona göre, bu kulluk, bir kullanıcıdan diğerine, yaşamda ve ölümde, aktarılabilirlik özelliği taşıyacaktır, uzun ömürlülük, kullanıcı zaman ve, veya para yatırdığı ve VW var olduğu sürece, sorumluluk, mülkiyet telafisi yok, aynı mahiyette, kişiye ait sorumluluk kuralı hariç, ve kapalı numara, sonlu sayıda yineleme. Bu teori oldukça orijinal görünmektedir ve kullanıcıların hakları ile hizmet sağlayıcıların hakları arasında iyi bir uzlaşmadır. Bununla birlikte, sunduğu esneklik, oyuncular için olası bir belirsizlik kaynağı olarak algılanabilir, çünkü farklı hizmet sağlayıcılar, kendi zararlarına da farklı şartlar seçebilirler, bu, genellikle gerçek dünyadaki, özellikle de medeni hukuk sistemlerinde, irtifak hakları için geçerli değildir. Mülkiyet haklarının kesinliği nihai amaç olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde, irtifak sistemi, medeni hukuk irtifaklarının genel hukuktaki karşılığı, Lastavuk'a tarafından daha sonraki çalışmalarında tartışılmıştır. Hem oyuncular hem de VW sahipleri esas olarak tek bir somut şeye, yani sağlayıcıların sahip olduğu sunuculara bağlı olan bir şeyle ilgilendikleri için bunu en iyi çözüm olarak görüyor. Bu nedenle, bu mülkiyet hakkının yanı sıra hakların da sağlanması için VW sakinlerinin yararına daha az haklar getirilmesi gerekmektedir. Bu modelin hangi özelliklere sahip olabileceği konusunda öneride bulunmuyor. Benzer bir çözüm Fairfield tarafından daha sonraki çalışmalarında önerildi. Önerdiği modele göre, lisans sözleşmesi aynı zamanda kullanıcıların sözleşme tarzı çıkarlarını veya kulluk haklarını da tanıyacaktır. İrtifak hakları, sözleşmeler ve kira mülkiyetleriyle ilgili sorun, tanım gereği bu menfaatlerin arazi ve taşınmaz mallarla ilgili olmasıdır. Bu durumda, arazi ile geliştiricilerin sunucu sistemleri arasında biraz zayıf bir benzetme kullanmak zorunda kalacağız. B. önerilen modeller gayri maddi intifa hakkı Veloso maddi olmayan intifa hakkı kavramını ortaya koyuyor. Bunun tek taraflı tartışmalardan kaçınması ve geliştiricilerin çıkarlarına saygı göstererek adil olmayan sözleşmelerden bir çıkış yolu sağlamayı amaçlaması nedeniyle pratik açıdan iyi bir çözüm olduğunu ileri sürüyor. İntifa hakkı ile kurulan ilişkileri yönetmek için 3 kural önerir. Birincisi, geliştiricinin sözleşme kapsamında mal sahibi olarak kabul edilmesi ve kullanıcıya kullanım hakkı ve meyvelere ilişkin haklar sağlaması gerektiği, bu haklar devredilebilir ve bir araya getirildiğinde sanal bir mülkiyet hakkı oluşturmalıdır. İkincisi, geliştirici, keyfi olarak kullanılmamak kaydıyla, intifa hakkının değerinin azalmasına veya kullanıcının hakkına halel gelmesine neden olması halinde, sanal mülk ve veya VW üzerinde her türlü çalışma, iyileştirme veya eksiltmeyi üstlenebilir. Üçüncüsü, eğer VW fes edilirse, oyuncuların sanal mülklerini geliştiriciye iade ettikleri kabul edilir ve böylece geliştirici, ortaya çıkabilecek herhangi bir şikayetten muaf olur. Bu yaklaşım makul görünmektedir ve bu bölümdeki çözüm, özellikle aktarılabilirlik konusunda ve hukuk sistemleri arasındaki farklı irtifak, İntifa hakkı, anlayışları dikkate alınarak, bu öneriyi daha ayrıntılı olarak geliştirerek bu öneriye dayanacaktır. Bu öneriyi, geçici de olsa ve bu kitaptakinden daha az ayrıntılı olsa da, daha önceki çalışmamda sunmuştum. C. Teklif, VW'nin intifa hakkı. Bu bölüm, W. yaratıcılarının ve bu dünyalardaki oyuncuların veya kullanıcıların çıkarlarını dengelemek için tasarlanmış bir reform önerisi ortaya koyuyor. Kavramsal olarak sivil intifa hakkı ve ortak hukuka uygun hayat hakkı ile uyumlu olmasa da, aşağıda ayrıntılı olarak tartışılan nedenlerden dolayı, bu model bundan ilham almıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, Veloso, Slaughter, Lastauka ve ben önceki çalışmamda bu alanda sivil intifa hakkı ve genel hukuk irtifakı modeline dayalı çözümler öneriyoruz. Bu nedenle yeni reform önerisi getirilmeden önce intifa hakkına dayalı modellerin sonuçlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. İntifa hakkı İntifa hakkı, kökenini Roma hukukundan alan bir medeni hukuk kavramıdır ve esasen bir kişiye, başka bir kişinin mülkiyetinin kullanım haklarına ve meyvelerine hak kazandırır. Roma hukukuna göre, intifa hakkı sahibi, mülkün özünü, yani mülkiyetin unsurlarını, korurken, mülkü ve onun meyvelerini kullanma ve bunlardan yararlanma hakkına sahipti. Bağırsaklar kullanın ve meyveler kişinin malının meyveleri, ancak eksik su istimal etmek, yabancılaşma ve aktarım. Ömür boyu gayrimenkule ilişkin ortak hukuk kavramı, özellikle meyvelerden yararlanma konusunda, hayat kiracısına tanınan haklarla ilgili olarak benzer etkilere sahiptir. Karma bir hukuk sistemi olan İskoç hukukunda da benzer bir rolli fırın tarafından oynanıyor. İntifa hakkının taşınmaz mallara ilişkin olması şart değildir, daha çok araziye bağlı olmakla birlikte, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde de oluşturulabilmektedir. Mülk sahibi, çıplak mülkiyeti, yani gerçek bir zevk ve kullanım hakkının yüklendiği mülkiyeti elinde tutar. Fransız ve Belçika Medeni Kanunları, F.C.C. ve B.C.C., Benzer bir tanımlama kullanır, intifa hakkı ve intifa hakkı sırasıyla, F.C.C., B.C.C., Madde 578. Alman hukukunda, mülk benzer şekilde bir yükümlülük altına girebilir. İntifa hakkı, B.G.B., Paragraf 1030. İntifa hakkı gerçek bir haktır, mülkün kendisi üzerinde bir haktır ve yalnızca bir kişiye, sahibine, karşı bir hak değildir. Ancak intifa hakkının önemli bir özelliği, intifa hakkı sahibinin ölümüyle, eğer daha erken değilse, sona ermesidir. Bu bariz zaman sınırlaması, intifa hakkının elden çıkarılmasını engellemez, yalnızca devredilen intifa hakkının zaman dilimini asıl intifa sahibinin ömrü ile sınırlandırır. FCC madde 617. Intifa hakkı prensip olarak sözleşme süresi ne olursa olsun hakkın yaşamına dayandığı kişinin ölümü halinde sona erer. Sürekli veya süresiz bir intifa hakkı tesis etmek mümkün değildir. Ancak tarihsel olarak ve günümüzde intifa hakkı sahibinin ölmeden önce topladığı meyveler mirasçılarına geçecektir. M.C. Clean, ortak hukuk kavramı olan hayat mülkü ve İskoç kanunu hayat kirasının intifa hakkı üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğunu ve neredeyse aynı hakları verdiğini tespit ediyor. İntifa hakkı konseptine dayalı bir çözümün VW'lere uygulanmasında bazı sorunlar var, daha da önemlisi, yukarıda belirtildiği gibi, intifa hakkı prensipte intifa hakkı sahibinin ölümüyle sona erer. Dolayısıyla o kişinin ölümü üzerine mirasçılara hiçbir şeyi intikal etmeyecektir. Her ne kadar Hollanda gibi medeni hukuk ülkelerinde yakın zamanda yapılan bazı yasal reformlar, İntifa hakkı ile ilgili olağan kurallarda politika çıkarları doğrultusunda değişiklikler yapılabileceğini gösterse de, bu tür reformların hiçbiri, intifa hakkı sahibinin ölümü üzerine intifa hakkı menfaatinin sona erdiği şeklindeki temel fikri etkilememiştir. İkinci sorun, intifa hakkına dayalı bir çözümün ortak hukuka veya diğer hukuk sistemlerine uygulanmasıyla ilgilidir. Benzer kavramlar, İngiltere'de irtifak hakları, kira mülkiyeti veya yaşam mülkiyeti, yalnızca taşınmaz mallar, veya İngiliz hukukunda, gayrimenkul, için geçerlidir ve çok farklı hukuki nitelik ve etkilere sahiptir, süre, kullanım, devir ve benzeri ile ilgili olarak. Ortak hukukta hayat mülkiyetinin, intifa hakkına en çok benzeyen kavram, taşınırlar için mi geçerli olduğu yoksa sadece arazi ve taşınmaz mallar için mi geçerli olduğu açık değildir. Yukarıda belirtildiği gibi M.C. Clean, intifa hakkı ile yaşam mülkiyeti arasında esas itibarıyla hiçbir fark olmadığını ve İskoç kurtaran kirası gibi karma bir hukuk sisteminde, Başka birinin mülkünü, ücret, ömür boyu kullanma hakkının taşınırları da kapsayabileceğini ileri sürmektedir. Yasal sistemler arasındaki bu farklılıklara rağmen, VW'lerin birçok farklı yetki alanından oyuncular tarafından küresel olarak benimsenmesi, yalnızca veya çoğunlukla bu intifa hakkı sahibi veya benzer kurumlardan birine dayanan bir çözümün VW'leri iyi kapsamayabileceği anlamına gelir. İntifa hakkı, orijinal ve saf haliyle heyecan verici bir ilham kaynağı olsa da, oyunculara ikinci katman veyalarının değerini mirasçılarına miras bırakma haklarını sağlamaya yönelik başarılı, çok yargı yetkisine sahip bir çözümün temeli olamaz. Bu bölümün başlarında ve önceki araştırmamda böyle bir çözüme olan ihtiyacı gerekçelendirerek anayasallaştırmayı, VW ortamının yaygın ve sürükleyici doğasını ve VW'lerde kullanılan zaman ve emek oyuncularını tartıştım. VW'nin intifa Hakkı Önerdiğim yeni model, ABD'deki gibi yerel kanunlar veya model kanunlarla getirilebilecek tamamen yeni bir hak olan, bu intifa hakkıdır. VW'nin intifa hakkı, oyuncunun ikinci katman varlıklarda VW sağlayıcısına karşı kişisel hakkıdır. Oyuncu, oyunu oynarken ikinci katman varlıklarını kullanma ve devretme hakkına sahiptir. Ayrıca oyuncunun, oyunda kazandığı, edindiği veya satın aldığı varlıklar için parasal değer şeklinde tazminat alma hakkı vardır ve bu tazminat yalnızca kendi hesabına ait olup ikinci katman varlıkları için geçerlidir. Bu bölümde açıklanan sınırlamalarla birlikte, VW'nin intifa hakkı ölüm halinde mirasçılara geçmektedir, bu, daha önceki çalışmamda önerdiğim modelden farklıdır. Sanal varlıklara sahip olan veya sanal varlıklar oluşturan kullanıcılar, hizmet şartları aracılığıyla VW'nin sahibine karşı yalnızca sözleşmeye dayalı haklara sahip olurlar. Bu tür kişisel sözleşmeler, sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadığı sürece ölümle sona erer. Sözleşmeler rutin olarak hayatta kalmayı açıkça hariç tuttuğundan, mevcut VW'lerin hizmet şartları uyarınca ölüm durumunda sanal varlıkların aktarılması imkansızdır. VW'nin intifa hakkını aktarma hakkı, yalnızca devredilebilecek varlıkların parasal değeri için geçerli olacaktır. Bu, Traum tarafından sunulan, VW bursunda ölüm sonrası ile ilgili tek ayrıntılı tekliften farklıdır. Mahkemelerin, oyuncuların sanal varlıklarının değerini miras olarak bırakma isteklerini yerine getirmesini ve eğer oyuncular bunu yapmazsa ve VW sözleşmesinin hayatta kalmama politikası varsa, bu durumda mirasçıların taleplerini engelleyecek şekilde çalışacağını öne sürüyor. Traunk, oyuncuların sanal mülklerinin parasal olmayan değerini birinci derece aile üyelerine aktarabilmeleri gerektiğini, ancak çatışan çıkarlar nedeniyle tek bir öğeyi veya parasal değeri değil, yalnızca hesabın tamamını aktarabileceklerini öne sürüyor. VW sağlayıcısı. Bu çözüm oldukça çelişkili çünkü sözleşmeye uymak ve VW sahibiyle çatışmayı önlemek için sanal varlıkların parasal değerlerinin değil, yalnızca aktarılmasını savunuyor. Ancak aynı zamanda evrensel sözleşme hükümlerinin hesabın tamamının devredilemezliğini de ihlal etmektedir. Bunun tersine, VW'lerin intifa hakkı, VW ekolojisinin bozulmasını ve VW sahibinin istekleriyle çatışmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır, aynı zamanda VW oyuncusunun oyun içinde çalıştığı varlıkları aktarma hakkını tanır, aşağıya bakınız. İlk olarak, hak yalnızca VA borsalarının tanınmış açık artırma sitelerinde yasal olması durumunda parasal bir talep olarak aktarılabilir. Bu tür açık artırma siteleri yoksa veya hizmet şartları bunlara izin vermiyorsa, para kazanma ve tazminat hakkı da imkansızdır. Böylece VW sahibi, yarattığı sanal varlıklar için piyasa fiyatı üzerinden tazminat alacağı ve dolayısıyla kendi cebine uzanmak zorunda kalmayacağı için yersiz bir mali yük ile karşı karşıya kalmıyor. VW sahibi, yaşamı boyunca ya abonelikler ya da başka yollarla, örneğin reklamlar, gelir elde etmiş olacaktır. Bu nedenle WW'nin bir oyuncunun ölümünden sonra para kazanılabilir VA'ları elinde tutmasına izin vermek haksız bir talih kuşu olarak görülebilir. İkincisi, Trawung'un teklifinden farklı olarak aile üyeleri ölen kişinin hesabına erişemediği ve oyunu ölen oyuncunun yerine oynayamadığı için WW kullanıcısının hakkı, hesap transferini yasaklayan tipik WW sözleşme hükümlerine saygı göstermektedir. Bu, oyunun ve kurallarının aksamasını ve yeni oyunculardan elde edilen yeni gelir kaybını en aza indirir. Bu aksamayı daha da en aza indirmek için, yukarıda açıklanan parasal tazminatın ideal olarak belirli bir süre içinde, örneğin 6 ay veya maksimum 1 yıl içinde talep edilmesi gerekecektir. Traungun'da önerdiği gibi, Volkswagen'in aksamasını ve yükünü en aza indirmek için muhtemelen bu hak yalnızca aile üyeleri tarafından da talep edilebilir, ancak standart ifade özgürlüğü kurallarına, her bir maddede tanımlandığı gibi, bir istisna yapmak için geçerli bir neden yok gibi görünmektedir. v için yasal sistem, diğer tüm varlıklar VW'ye ve VW'ye gönül veren ve bu varlıklardan daha fazla yararlanmak isteyen oyunculara geri dönecek. Bu çözüm bir yasa reformu teklifidir ve böyle bir reformun uygulamadaki zorluklarına rağmen, örneğin ABD'de, dijital varlıklara güvenle erişim yasasının hükümleri, 2012'de yürürlüğe girecek, bireysel yargı bölgelerindeki ilgili mevzuat tarafından yasalaşması gerekecektir. Eyalet yasaları, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki ilgili mevzuat, sonuç olarak, EULA'larda değişiklik yapılması gerekecektir. VW kullanım hakkının avantajları VW intifa hakkının ilk avantajı, bu modelin VW sahibi ile oyuncunun hakları arasında kabul edilebilir bir uzlaşma sağlamasıdır. Pratik olarak, bu iki şekilde yapılır, bir, hem VW sahibi tarafından WW’yi inşa etmek için sağlanan sermayenin, hem de dünyanın bakımı ve tanıtımı için harcayan para sağlayıcıların ilgili katkılarının tanınması, oyuncular tarafından sağlanan işçilik, abonelikler ve diğer paralar, örneğin oyun içi varlıkların satın alınması için sağlanan para ve 2, yukarıda WW'lerin anayasallaştırılması ve oyuncuların oyun içinde faaliyet gösterdiği sürükleyici ortamla ilgili olarak açıklanan, ölüm durumunda bile oyuncuların VA'larda sahip olduğu belirli menfaatlerin tanınması bu modelin ikinci önemli avantajı, bir oyuncunun mirasçılarının, oyuncunun ölümünden sonra yeni hesaplarla yeni oyuncular olarak oyuna yeniden girmek için para ödemedikleri sürece VW'nin işleyişine müdahale etmelerine izin vermemesidir. Üçüncüsü, model, tanınmış açık artırma siteleri dışında varlıkların, hesapların veya şifrelerin transferini yasaklayan VW sözleşmelerinin veya EULA'ların standart hükümlerine müdahale etmemektedir. Dördüncüsü, bu model, VW'ye karşı, oyuncunun yaşamı boyunca veya ölümü durumunda, genel bir mali talep sağlamaz, bu, merhumun veyalarından para kazanılamazsa aşırı derecede külfetli olabilir. VW intifa hakkının dezavantajları Birincisi, prensipte ileri sürülen hak ancak ölümden sonra işlerlik kazanır. Bir oyuncu hayattayken ayrıldığında VW'lerin para kazanma teklifinde bulunmasına gerek yoktur. Bunu yapmak, mevcut VW'ler için potansiyel olarak mali açıdan külfetli olduğu kadar riskli de görülebilir, bu da büyümeyi ve gelecekteki VW'lere sermaye yatırımını caydırabilir. Uzlaşmacı bir çözüm, oyunun haksız yere kapatıldığı veya yıkıcı bir şekilde değiştirildiği durumlarda bu hakkı ömür boyu uygulamak olabilir. Bu, VW'deki haklı iyileştirmeler ve gelişmelere ya da VW sahibinin kapatmaktan başka seçeneğinin olmadığı ve varlıkların her durumda imtiyazlı alacaklılar tarafından ele geçirilmesinin muhtemel olduğu iflas veya benzeri durumlara kadar uzanmayacaktır. İkincisi, birçok varlık müzayedesi sitesi VW'lerin EULA'ları tarafından izin verilmediği için yasa dışı olduğundan, hak oyuncular için minimum düzeyde ve bir bakıma keyfi faydalar sağlayabilir. Bu durumda, VW'lerin yasa gereği yetkili bir VA açık artırma sitesi kurmaya zorlanıp zorlanamayacağı, dolayısıyla sağlayıcı üzerinde ek bir yük yaratıp yaratmayacağı sorunu ortaya çıkıyor. Çözüm mevcut durum için geçerli ise, VW sahibinin bakış açısından uzlaşma makul olacaktır. Çünkü yetkili bir açık artırma sitesine sahip olmamak, ve aslında şu anda çok az sayıda, bunu etkili bir şekilde hariç tutabilirler. Tanınmış açık artırma sitelerinin olduğu yerlerde, hizmet sağlayıcılar zaten bunun farkındadır ve böyle bir uygulamayı onaylamaktadır, dolayısıyla makul olarak VW kullanıcısının hakkını onaylamaları beklenebilir. Sonuç olarak, oyuncular, yetkili müzayede sitelerinin mevcut olduğu ikinci katman veyalarının parasal değerini gerçekleştirmek ve aktarmak konusunda makul bir beklentiye sahip olacak, böylece değer, mirasçılarına da aktarmayı bekleyecekleri bir şey olacaktır. Üçüncüsü, mirasçıların ve, veya kişisel temsilcilerin söz konusu VW'den veya genel olarak oyunun ortamından habersiz olması durumunda, hakkın etkili bir şekilde uygulanması zor olabilir. Ancak, ABD Tek Düzen Hukuk Komisyonu'nun dijital varlıklara tek düzen güvenceli erişim yasasında, UFADA, genel olarak öngörüldüğü gibi, e-postalarla ilgili olarak bu zorlukların üstesinden gelinmiştir. Son olarak, yukarıda belirtildiği gibi, VW'lerin EULA'larının yeni VW'lerin intifa hakkını hariç tutmaya çalışması durumunda, Muhtemelen olduğu gibi, potansiyel sözleşmeden doğan feragatler bir sorun olabilir. Yine RUFADA'da da önerildiği gibi bu tür hükümlerin yasaklanmasıyla bu durum aşılabilir. Bazı pratik yönlerde ince ayar yapılması gerekebilse de, bu fikir burada oyuncular ve VW geliştiricileri arasında daha adil bir sonuç dengesi oluşturmaya yönelik ilkelerden biri olarak sunulmaktadır. Çözümün diğer örnek olay incelemelerinde önerilenlerden farklı olduğunu belirtmekte fayda var, burada e-posta ve sosyal ağ örneklerinde varlıkların herhangi bir varsayılan aktarımını önermiyorum. Bu bölümün giriş kısmında açıklandığı gibi bunun ana nedeni, VA'ların genellikle kişisel olarak tanımlanabilir verileri içermemesi veya taşımaması nedeniyle mahremiyetin burada o kadar önemli olmamasıdır. VW oyuncuları genellikle kimliklerini seçtikleri takma adlar ve hatta kendilerine atanan adlar altında gizlerler, bu nedenle edindikleri altın veya sanal sihirli kılıçlar gibi varlıklar kişisel verileri açığa çıkarmaz. Devredilecek varlıkların parasal değeri, ölen kişi hakkında daha da az bilgi veriyor. Bu nedenle, bu kitapta ileri sürülen PMP'ye olan ilgi, önerilen varsayılanı engellemez, ancak ikinci katman varlıkların sınırlı aktarımını engeller. Son olarak buradaki çözümün veraset hukuku, ekonomi veya iflas hukukunun teknik detaylarına girmeden prensip halinde olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun yerine, bu bölüm, EULA hükümlerini ve VW'lerin özel özelliklerini dikkate alarak, sanal mülkiyete ilişkin önceki literatürün analizine dayanarak rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Bölüm 7'de tüm vaka çalışmalarına uygulanabilecek genel çözümler sunulacaktır. Ayrıca, bu bölümdeki bulguların ve önerilerin, indirilen oyunlar, yerel olarak, son kullanıcı tarafında oynanan oyunlar veya Twitch'te yayınlanan oyunlar da dahil olmak üzere tüm video oyunu türleri için geçerli olmadığını vurgulamakta fayda var. Bunun nedeni, bunların burada tartışılan temel özelliklerden, fiziksellik, anayasallaştırma ve vatandaşlık, yoksun olmasıdır. Ancak model VW'lere benzeyen ve bir dereceye kadar sanallık, sürükleyicilik, vatandaşlık ve bu bölümde tartışılan diğer nitelikleri içeren gelecekteki tüm oyunlar için geçerlidir. 6. e-postalar. 6. bir kavramsallaştırma ve e-postaların kısa tarihi. Elektronik posta, e-posta, internet üzerinden mesaj alışverişi için kullanılan elektronik bir sistemdir. E-posta teriminin yaygın kullanımı. Bireysel elektronik iletileri ve genellikle yalnızca iletilerin metin içeriğini ve eklerini ifade eder. Bu bölümde bu terminoloji benimsenecek ve içerik açısından e-posta mesajlarına, bundan sonra e-posta olarak anılacaktır, atıfta bulunulacaktır. E-posta hesapları, bundan sonra hesaplar olarak anılacaktır, e-postalara erişimi sağlar ve burada genellikle kullanılan bir benzetme, mektupların benzetmesidir. Bu doğrultuda, hesaplar, e-postaların bir tür, fiziksel, temsilidir, içeriklerine erişimi etkinleştirir ve düzenler, tıpkı kağıdın, bu içeriğe erişimi tanımlayan, mektupların ve içeriklerinin fiziksel bir temsili olması gibi. Bu benzetme bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak kullanılacak ve değerlendirilecektir. E-postaların tarihi, 1965’te M.I.T.'den Van Wilkin, Adreslemeli bir postalama, dağıtım yapısı olarak ilk popüler bilgisayar tabanlı elektronik posta hizmetini, icat etmesiyle başladı. Takip eden 20 yılda, sistemi bugünkü haline getirmek için birçok başka sistem bileşeni, ÖRN, aktarım protokolü, içerik veya kullanıcı özelliği, geliştirildi. Sistemin teknik özellikleri şu şekildedir. Esnek form, düz metin, doğru format, ekler, resimler, videolar, Eş zamansız karakter, insanlar kendi zamanlarında mesaj gönderip alırlar, yayın, aynı anda birçok kişiye mesaj gönderme yeteneği, push teknolojisi, mesajın içeriğine ve zamanlamasına gönderen karar verir, ve dizili konuşmalar. e posta hala sosyal ağlarla birlikte tüm çevrim içi iletişimin temelini temsil ediyor. E-Posta kullanımı farklı yaş gruplarına nispeten eşit bir şekilde yayılmıştır, bu da onu Birleşik Krallık ve ABD'de çevrim içi olarak en çok kullanılan etkinlik haline getirmektedir. Günümüzde iletişim, görev ve kişi yönetimi, belge, resim, video ve diğer içeriklerin hem kişisel hem de iş için ek olarak paylaşılması gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu hızlı, Nispeten güvenilir ve kullanışlı sistem olmadan iletişimi hayal etmek neredeyse imkansızdır. Amaçlar, sosyal medya ve anlık mesajlaşmanın çevrimiçi iletişimde yavaş yavaş e-postaların yerini alacağı iddia edilebilir. Ancak araştırmalar, telefon ve yüz yüze iletişimi tamamlayan e-postalara benzer şekilde, sosyal ağların kullanımının da şimdiye kadar e-posta kullanımını tamamladığını ancak bunların kullanımında önemli bir azalmaya yol açmadığını ortaya çıkardı. Tüketici pazarına e-posta sağlayıcıları Google, Gmail, Microsoft, Outlook.com ve Yahoo, Posta. Bu nedenle bu sağlayıcıların şartları sonraki bölümlerde analizin odak noktası olacaktır. E-postaların önemi ve değeri ne olursa olsun, bu bölümün odak noktası e-postaların belirli bir yönü, yani bir e-postanın ölüm sonrası iletilebilecek bir varlık olup olmadığıdır. Bu nedenle analiz esas olarak kullanıcılar için en değerli olabilecek şeyin doğasına bakacaktır, e-postaların içeriği ve kullanıcı hesapları. Bu bölümde iletişim ve meta veriler, verilerle ilgili veriler veya e-posta sistemi ve teknik hususlar ele alınmayacaktır. Bunun yerine, e-postaların içerikleriyle temsil edilen hukuki niteliğini sorgulamayı amaçlayacaktır. Analiz, telif hakkı, kullanıcıların oluşturdukları e-postaların orijinal içeriğini kontrol etme hakları, bilgi mülkiyeti, kullanıcıların genellikle e-postalarında bulunan bilgilere sahip olup olmadığı ve kişisel verilere, kullanıcıların kendileriyle ilgili verileri kontrol edip etmediği veya sahip olup olmadığı üzerinde odaklanacaktır. Belirli veya kimliği belirlenebilir kişi, e-postaların hukuki niteliğine ilişkin ilk ve temel soruya ek olarak, ölüm durumunda e-postaların iletilmesine ilişkin bu bölümde tanımlanan diğer sorunlar şunlardır, Bir kullanıcının hesabına erişim, hizmet sağlayıcı sözleşmeleri, hizmet şartları tarafından düzenlenir, PMP, merhumun mahremiyetinin korunması, ceza mevzuatı, bilgisayar sistemlerine izinsiz erişime ilişkin kanunlar, vasiyetnameler, eyaletler arası veraset yasaları ve e-postaların aktarımına yönelik teknolojik çözümler arasındaki potansiyel çatışmalar, örneğin Google etkin olmayan hesap yöneticisi, yargı yetkisi ve merhumun, ailesinin ve arkadaşlarının çıkarları arasındaki çatışmalar. Bu sorunların çoğuna aşağıdaki ilgili bölümlerde değinilecektir. Ancak odak noktası e-postaların hukuki niteliği, erişim ve vasiyetnameler, veraset kanunları ve teknoloji arasındaki çatışmalar olacaktır. Diğer konuların derinlemesine analizini mümkün kılmak için yargı yetkisi ve ceza hukuku konularına yalnızca kısaca değinilecektir ve bu kitabın odak noktası esas olarak medeni hukuk konuları olduğundan, ceza ve kanunlar çatışması konuları kabul edilmekte ancak bu kitapta ele alınmamaktadır. Derinlik bu nedenle bu bölüm, e-postaların mülkiyet mi yoksa IP olarak mı değerlendirilebileceğini veya başka bir koruma biçiminin onlar için daha uygun olup olmadığını belirleyecektir. Analiz daha önceki çalışmalarımdaki bulguları genişletecek. Ayrıca, bu sorunları inceledikten sonra analiz, e-postaların mülkiyetinin sözleşmeler yoluyla mevcut dağılımına ve olası ölüm sonrası iletimle ilgili konulara değinecektir. Sonuçta amaç, yasal sorunlara ve potansiyel teknolojik çözümlere rağmen, ölüm sonrası iletişim için bir çözüm önermek. 6- İki içtihat Yoluyla Çizimler Ölüm sonrası e-posta aktarımıyla ilgili sorunları okuyucuya yaklaştırmak ve önceki bölümde oluşturulan metodolojiyi takip etmek amacıyla, bu bölümde öncelikle sınırlı içtihat sunulacaktır. İçtihat ABD kaynaklıdır ve bu bölümde tanımlanan sorunları çözmemektedir. Bunun yerine, bu vakalar medyanın ve toplumun dikkatini genel olarak dijital varlıkların ölüm sonrası aktarımı konularına çekerek akademik çevrelerde daha fazla tartışma başlattı ve bazı düzenleyici girişimlerde bulundu, yine ABD'de. ABD ve Avrupa medyası ABD'deki INR Ellsworth vakasını geniş çapta haber yaptı. Bu duruma önceki bölümlerde kısaca değinmiştik ama öncelikli olarak e-postayı ilgilendirdiği için burada sunacağız. Bu durumda, bir e-posta sağlayıcısı olan Yahoo, başlangıçta Irak'ta çatışma sırasında öldürülen ABD deniz piyadesi Justin Ellsworth'un ailesine hesabına erişim izni vermeyi reddetti. Yahoo, ya göre, ölüm durumunda üçüncü şahıslara erişimi yasaklayarak kullanıcının gizliliğini korumak için tasarlanan hizmet şartlarına atıfta bulundu. Yahu, ayrıca 1986 tarihli ABD elektronik İletişim gizliliği yasasının, kullanıcıların kişisel iletişimlerini mahkeme kararı olmadan ifşa etmesini yasakladığını savundu. Aile, son sözleri olarak mirasçıları olarak e-postalarına ve tüm hesabına, gönderilen ve alınan e-postalarına erişebilmeleri gerektiğini iddia etti. Öte yandan Yahoo'nun hayatta kalmama politikası vardı ve Ellsworth'ün hesabının silinme tehlikesi vardı. Ancak bu davadaki yargıç Yahoo gizlilik politikasını uygulamak için hesap kullanıcı adı ve şifresinin aktarılması emrini vermedi. Bunun yerine Yahoo, yü gerektiren bir sipariş verdi. Aileye hesaptaki e-postaların kopyalarını içeren bir CD sağlayarak ölen kişinin hesabına erişimin sağlanması. Medyada bildirildiği üzere Yahoo, başlangıçta yalnızca Justin Ellsworth'un aldığı e-postaları bir CD'de sağladı ve ailenin tekrar şikayette bulunmasının ardından, iddiaya göre daha sonra gönderilen e-postaların basılı kopyalarını sağladı. Bu vaka, önceki bölümde bahsedilen e-postaların ölüm sonrası aktarımındaki sorunların çoğunu, örn PMP, -E. erişim, ölen kişinin ve ailesinin çıkar çatışması, açıkça göstermektedir. Edwards ve Harbinja vakayla ilgili birkaç olası yorum sunuyor. Bir yorum şu, Yahoo sunucularında saklanan e-postaların kopyalarına sahipti ancak mahkeme kararıyla bu e-postalardaki bilgileri kullanılabilir hale getirmesi gerekiyordu. Bu seçeneğin gerekçesi, mektuplardaki geleneksel hakların bölünmesinde bulunabilir. Burada Yahoo, e-postaların sahibi olacaktı. Fiziksel temsil olarak, ancak ölen kişi bir yazar olarak telif hakkına sahipti ve daha sonra mirasçılarına devredildi. Mirasçı, telif hakkı sahiplerinin haklarına sahip olacaktır. İkinci yorum ise ölen kişiyi hayatta iken e-postaların sahibi olarak kabul etmek ve bu e-postaların ölen kişinin mirasçılarına iletilmesidir. Edwards ve Harbinja, bu seçeneğin daha az muhtemel olduğunu düşünüyor çünkü mahkeme, mirasçıların haklarının, Ölen kişinin girdiği şart ve koşulları geçersiz kıldığını ve hesaba tam erişim emri verdiğini düşünecekti. Ancak bu gerçekleşmedi ve mahkeme yalnızca e-posta içeriğinin sağlanmasına karar verdi. Mahkemenin, hesabın yahu, ya ait olduğunu ve mirasçıların e-posta içeriğine erişim hakkını tespit ettiği sonucuna varılabilir. Bu nedenle, dava birçok soruyu açık bıraktı ve çok az rehberlik sağladı ve daha sonra uygulanabilecek hiçbir ilke, mülkiyet, fikri mülkiyet ve mahremiyetle ilgili, sağlamadı. Sonraki bir dava, ortak yönetici ve başkası Yahoo, Inc., e karşı Marianne Ajemian'dır. Bu örnekte, kardeşleri John Ajemian'ın mülkünün ortak yöneticileri olan davacılar, davayı Massa Çözet'teki Veraset ve Aile Mahkemesinde açmışlardır. Diğer bir deyişle, John'un Yahoo kullanarak gönderip aldığı e-postaların beyanı. Hesap onun mülkünün mülkiyetindeydi. Bir veraset yargıcı, davanın Kaliforniya'da açılmasını gerektiren bir forum seçimi hükmü olduğu sonucuna vararak şikayeti reddetti. Massachusetts Temiz Mahkemesi, diğerlerinin yanı sıra e-postaların mülkiyeti sorununun karara bağlanması gereken veraset mahkemesi tarafından daha fazla dava açılması emrini vererek ilk derece kararını bozdu. Yahoo, Ellsworth davasına benzer şekilde, saklı iletişim yasasının, hesap içeriğinin, Acemia'nın mülkünün yöneticilerine açıklanmasını yasakladığını ileri sürdü. Mahkemenin Ellsworth davası mantığını mı izleyeceğini yoksa daha açık bir şekilde e-postalarda mülkiyet hakları olduğu ve bunların hesap sahibinin mirasının bir parçasını oluşturup oluşturmadığı sonucuna mı varacağı henüz bilinmiyor. Şu anda Birleşik Krallık'ta ölüm sonrası konularda yol gösterecek, hatta tartışma başlatacak benzer bir vaka bulunmuyor. Bununla birlikte, e-postaların hukuki niteliğine ilişkin daha genel bir kılavuz, e-postalardaki mülkiyet meselesini ele alan yakın zamanda İngiltere'de açılan bir davada bulunabilir. İçinde Fairstar Heavy Transport N.V. Atkins Adalet edwards Stewart, e-postaların mülk olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardı. Dava, şirketin eski çalışanı Bay Atkins ile şirketin yeni sahipleri arasındaki ticari anlaşmazlığa ilişkindi. Anlaşmazlık, Bay Atkins'e gönderilen, özel e-posta adresine iletilen ve şirket sunucusundan silinen önemli e-postaları içeriyordu. Şirket, e-postaların şirketin malı olarak ilan edilmesi gerektiğini iddia etti. Mektuplar bağlamında bilginin mülkiyet statüsüne ilişkin önceki içtihada atıfta bulunan yargıç Edward Stuart, yalnızca fiziksel bir nesnenin, kağıt, sahiplenilebileceğini belirterek, fiziksel ortam ile onun taşıdığı bilgi arasında bir ayrım belirledi. Yargıç Edward Stuart'ın analizi, bir e-postanın mülk olarak değerlendirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek beş farklı senaryoyu gösteriyor. Hakimin vardığı mantıklı sonuç şuydu, pratik nedenlerden ve e-postalarda yer alan bilgilerin kötüye kullanılmasının başka şekilde korunduğu gerçeğinden, gizli bilgiler, sözleşmeler, telif hakkı, dolayı, bir e-postanın varlığını destekleyen hiçbir zorlayıcı pratik neden yoktur. Mülkiyet hakkı aslında pratik düşünceler buna aykırıdır. Daha sonra temiz mahkemesi, bilgi mülkiyetinin kavramsal olarak karşılaştığı zorlukları kabul etti. Mahkeme akıllıca davranarak bu tartışmadan kaçındı ve davadaki asıl meselenin vekillik olduğuna karar verdi. Bu nedenle ilk derece kararı bazı rehberlik sağlamakta ve e-postaların İngiliz kanunlarına göre mülkiyet olarak kabul edilmediğine dair bir gösterge sunmaktadır. İlk bakışta bu, e-postaların doğasını tanımlamak için telif hakkı, sözleşmeler ve gizlilik gibi diğer bazı yasal mekanizmaları da dikkate almamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu bölümde tüm bu konular tartışılacak ve bilgideki mülkiyetin, yani e-posta içeriğinin, kara mektubu ve normatif analizleri sunulacaktır. 6-3 E-postaların yasal niteliği bu bölümde, e-postaların ölüm halinde aktarılıp aktarılamayacağına ilişkin ana araştırma sorusunu yanıtlamak amacıyla, e-postaların doğasına ilişkin iki alternatif paradigma ele alınacaktır. 1- E-postalar, edebi veya sanatsal çalışmalar olarak telif haklarıyla korunmaktadır ve 2- Bunlar mülktür. İlk bakışta, e-postalar esas olarak yazarları, yani e-posta gönderenler tarafından yaratılan edebi eserler olarak algılanıyor. Bu nedenle telif hakkı e-postaların hukuki niteliğini belirlerken en bariz cevaplardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle aşağıdaki bölümde ölümle ilgili iletimle ilgili e-postalardaki telif hakkı tartışılacaktır. Daha sonra analiz, bilgi ve kişisel verilerdeki telif hakkı korumasına tabi olmayan bir tür e-posta içeriği mülkiyet sorunlarına girişecektir. A. E-postalarda ve ölüm sonrası iletimde telif hakkı e-postalar, kullanıcıların farklı alıcılarla paylaştığı potansiyel veya fiilen telif hakkıyla korunan birçok materyal içerir. Bu eserler edebiyat veya müzik eseri olarak telif haklarıyla korunabilir. Eklerin kullanıcılar için hem ekonomik hem de duygusal açıdan çok büyük bir değer taşıma potansiyeli olmasına rağmen, bu bölümün odak noktası, Hali hazırda başka bir yerde yayınlanmış olan ekler şeklindeki telif hakkıyla korunan veya telif hakkıyla korunan çalışmalar değildir. Bu eserler, diğerlerinin yanı sıra kitapları, yayınlanmış veya yayınlanmamış, hikayeleri, videoları, fotoğrafları ve müziği içerebilir. Bu kararın ardındaki neden, bazı eklerin başka hiçbir yerde bulunmayıp yalnızca e-posta, yayınlanmamış çalışmalar, olarak bulunabilmesine rağmen, yazılan eserlerin çoğunluğunun muhtemelen başka bir yerde, çevrim dışı ve çevrim içi, bulunup yayınlanacak olmasıdır. Ayrıca, çevrim dışı ve, veya çevrim içi olarak başka bir yerde mevcut olması halinde, bu çalışmalar dijital varlıkları temsil etmez. Dar anlamda, bu kitabın giriş bölümünde tanımlandığı gibi, daha sonra dijital varlığın bir kısmının fiziksel tezahürünü temsil edecekler. Örneğin, e-postaların alıcının veya gönderenin bilgisayarına yazdırılması veya kaydedilmesi olasılığı vardır. Yine, bu materyaller ya dijital varlıkların fiziksel bir tezahürüdür ya da dijital biçimde kaydedilen ve saklanan bir varlığın bir kısmıdır. Bu materyaller için aktarım açıktır ve bu kitapta bunu tartışmaya gerek yoktur. Telif hakkı, yazarın ölümünden 70 yıl sonra sürer ve yakınlarına aktarılır. Bu nedenle odak noktası, e-postaların ek veya metin biçimindeki yayınlanmamış içeriği ve bu çalışmanın ölümden sonra telif haklarına ne olacağı üzerinde olacaktır. Bu nedenle, dijital bir varlık olarak e-postaya bütünsel olarak, yani kullanıcının hesabında yer alan tüm e-postaların bir parçası olarak bakılacaktır. Ayrıca burada fotoğraflara derinlemesine değinilmeyecektir. Bu tür içerik daha çok sosyal ağlarla ilişkilidir ve bu nedenle bölüm 4'te analiz edilmektedir. AB, Birleşik Krallık ve ABD'de telif hakkı, yayınlanmış eserlerdeki telif hakkına eşit bir süre boyunca, yani yazarın ölümünden 70 yıl sonra, yayınlanmamış eserlerde varlığını sürdürmektedir. Tarihsel olarak, bir noktada, yayınlanmamış çalışmaların telif hakkı koruması, Birleşik Krallık ve ABD'deki ortak hukuk yargı bölgelerinde kalıcıydı. Bu durum değişti ve süre AB düzeyinde ve ABD yasalarıyla uyumlu hale getirildi. Ek olarak, AB telif hakkı yasasında yapılan köklü bir değişiklik, yayınlanmamış eserlerin yayınlanmasının teşvik edilmesiyle sonuçlandı. Telif hakkı dönem direktifi ve dolayısıyla Birleşik Krallık yasaları, 70 yıllık telif hakkı koruması sona erdikten sonra daha önce yayınlanmamış ilk yasal yayın için 25 yıllık telif hakkı koruması sağladı. Bu nedenle, başka bir yerde yayınlanmamış ve mahkemeler tarafından belirlenen fiziksel biçimde mevcut olmayan e-postalar ve ekler öncelikle edebi eserler olarak telif hakkı korumasına hak kazanabilir. Sınırlı sayıda kişiye yayınlamak İçeriği kamuya açık hale getirmez ve bu nedenle e-postalar, Birleşik Krallık ve ABD'de yayınlanma şartını karşılamaz. İçeriğin özgünlük ve sabitleme, Birleşik Krallık'ta kayıt konusunda genel telif hakkı gereksinimlerini karşılaması gerekecektir. Elektronik tespitin gereklilikleri karşıladığı kabul edildiğinden tespit veya kayıt önemli bir engel teşkil etmeyecektir. ABD yasaları, eserin yalnızca, bir kopyada somutlaştığı zaman, sabitlenmesini zorunlu kılmaktadır. Geçici süreden daha uzun bir süre boyunca algılanmasına, çoğaltılmasına veya başka bir şekilde iletilmesine izin verecek kadar kalıcı veya istikrarlıdır. Bu tanımın odak noktası, geçici sürenin ötesinde bir süre, kavramıdır. ABD mahkemeleri, mahkemenin rastgele erişim belleğindeki, REM, Çoğaltmaların kanuna göre sabitlenmiş kopyalar olduğunu doğruladığı MAI Systems ve Peak Computers davası da dahil olmak üzere çeşitli davalarda bunu yorumlamıştır. Bu bulgu önemlidir çünkü RAM kopyaları kalıcı değildir ve yalnızca bilgisayar açıkken mevcuttur. Birleşik Krallık'ta, CDPA 1988 şunu zorunlu kılmaktadır, yazılı olarak veya başka şekilde kaydedilmediği sürece bir edebi, dramatik veya müzik eserinde telif hakkı mevcut değildir. Yazı ayrıca, el ile veya başka bir şekilde ve kaydedildiği yönteme veya ortama bakılmaksızın herhangi bir notasyon veya kod biçimi, olarak tanımlanır. Birleşik Krallık tanımı ABD tanımından daha basit görünmektedir, herhangi bir ortama atıfta bulunmaktadır, dolayısıyla dijital kayıt da buna dahildir. Buna göre içtihat, bir sanat eserinin bir bilgisayar programının kaynak koduna sabitlenebileceğini öngörmektedir. Sonuç olarak, e-postalarda sabitleme gereksinimi karşılanmaktadır. E-postalar Hizmet sağlayıcıların sunucularında, bulutta, geçici olmaktan çok daha fazlası, olarak depolanır ve RAM'den daha kalıcıdır. Pek çok e-posta gerçekler ve kişisel veriler gibi yalnızca bilgi içerdiğinden ve muhtemelen Birleşik Krallık ve ABD mahkemeleri tarafından geliştirilen orijinallik eşiğini geçemeyeceğinden, kuşkusuz eşik ne kadar düşük olursa olsun, orijinallik muhtemelen daha önemli bir sorun yaratacaktır. Öyle. Mektuplarda telif hakkı içeren davalara bakıldığında, ticari yazışmaların veya bir avukatın müvekkiline yazdığı mektubun ve kişisel mektupların bu eşiği aştığı açıktır. Bu, kişisel veya mesleki yazışmalardan oluşan ve belli uzunlukta, birkaç cümle bile olsa, e-postaların özgünlük şartını karşılayabileceği anlamına gelebilir. Daha büyük bir sorun, örneğin bir cümle içeren e-postalar, örneğin seninle 9'da buluşacağım Tamam, zamanı ve yeri belirten veriler, adresim, 256 Wonderland Lanes, Neverland, NL10PP veya tek bir kelime, anlaşma, iyi, mükemmel. Veri koruma yasaları, adresi ve diğer kişisel veri örneklerini açıkça korur. Birleşik Krallık'ta tek kelimelerin telif hakkı koruması reddedilir, örneğin Exxon. Ancak mahkemelerin başlıklara ve manşetlere telif hakkı koruması verilmesi konusunda farklı görüşleri vardı. Örneğin, bir kitap başlığı olan, Splendid Misery'nin telif hakkı reddedildi. Dick ve Yatsı Rose Bay Information Services Ltd. davasında, avukatın günlüğü, olduğu gibi. Ancak diğer durumlarda, başlıklara edebi eser statüsü verildi ve telif hakkıyla korundu. Avrupa Adalet Divanı daha sonra bu konuyla ilgili bazı kılavuzlar sunmuştur. InfoPake International A. Sedanskedag Blades Foreign'in mahkeme, ilgili cümlenin orijinalliğine bağlı olarak belirli cümlelerin veya hatta bunların bir kısmının telif hakkıyla korunabileceğini belirtti. Bu kararı İngiliz Yüksek Mahkemesi ve Gazete Licensing Agency Ltd. ve Orz. ve Meltwater Holding B.V. ve Orz davasındaki temyiz mahkemesi takip etti. Yüksek Mahkemede Proudman J, InfoPake testini uyguladı ve manşetlerin edebi eser olabileceği sonucuna vardı. Hakim daha da ileri giderek, yazarın entelektüel yaratımının bir ifadesini içermesi koşuluyla, yalnızca 11 kelimelik bir alıntının artık miktar olarak yeterli olabileceği görülüyor, sonucuna varmıştır. ABD Telif Hakkı Bürosu ise tam tersine isimler, Unvanlar ve kısa ifadelerde tehlif hakkının tescilini reddediyor. Bir dizi e-postanın ortak yazarlık çalışması oluşturup oluşturmayacağına kısaca bakmak ilginç olacaktır. Ancak bu durum mahkemelerde test edilmemiştir ve sosyal ağlarda olduğu gibi, konuşma yüksek derecede bir bütünlük içeren temel bir unsurdan yoksun olacaktır, böylece bireysel yazarların katkıları, üniter bir bütünün ayrılmaz veya birbirine bağımlı parçaları olacaktır. Veya, farklı değil, burada, katkıların tümü bir yazarın adıyla etiketlendiğinden ve herhangi bir zamanda düzenlenebildiğinden veya silinebildiğinden, katkılar kolaylıkla ayırt edilebilir ve ayrılabilir. Özetle, Birleşik Krallık ve AB yasalarının, tek kelime ve kısa ifadeler biçimindeki e-postaların korunmadığı ABD'ye kıyasla, kısa uzunluktaki e-posta içeriğini telif hakkıyla koruma olasılığı daha yüksektir. Bu gereksinimleri karşılayan e-postalar için, örneğin daha uzun özel veya iş mektupları, gönderenler ve alıcılar arasındaki özel iletişim alışverişi yayın olarak değerlendirilemeyeceğinden, yayınlanmamış eserlerdeki telif hakkı geçerli olacaktır. Ayrıca edebiyat ve sanat eserlerinin yazarları, ekonomik bir hak olan telif hakkının yanı sıra manevi haklara da sahip olacak. Birleşik Krallık'ta manevi haklar, yazar olarak tanımlanma hakkını CDPA S77 esere yönelik aşağılayıcı muameleye itiraz etme hakkını, CDPA S80 ve eserin yanlış atfedilmesine karşı çıkma hakkını CDPA S77 içermektedir. 84. İlk iki hak telif hakkı devam ettiği sürece, ölümden 70 yıl sonra varlığını sürdürür ve üçüncüsü kişinin ölümünden 20 yıl sonrasına kadar sürer. CDPA S-86. Bir kişi manevi haklarından feragat etmediği sürece, CDPA, S-87, eser sahibi olarak tanımlanma hakkı ve eserin aşağılayıcı muamelesine itiraz etme hakkı, ölümle birlikte vasiyetnamenin yönlendirdiği kişiye veya bir kişiye geçecektir. Telif hakkı kime geçer veya kişisel bir temsilci tarafından kullanılabilir durumda bulunur, CDPA, S-95. Yanlış atıf yapmama hakkı, CDPA'nın aynı hükmü uyarınca yalnızca kişisel bir temsilci tarafından kullanılabilir. ABD Telif Hakkı Yasası, yazarlara tanınan manevi hak türleri için benzer bir hüküm içermektedir. Ancak bu haklar yazarın ölümüyle sona erer ve bu nedenle e-posta içeriğindeki telif hakkının ölüm sonrası aktarımına ilişkin sorunumuz için geçerli değildir. Bu nedenle Birleşik Krallık'ta kullanıcılar Feragat edilmediği sürece hakkın türüne bağlı olarak ölümden sonra 70 veya 20 yıl boyunca manevi haklara sahip olacak. Birleşik Krallık'ta manevi haklar prensip olarak ölümle birlikte aktarılır, ancak kullanıcının mirasçılarının bu içeriğe sınırlı erişimiyle ilgili başka sorunlar da vardır. Bu bölümde yayınlanmamış çalışmalara odaklandığımız için, yayınlanmış çalışmalara başka bir yerden erişilebildiğinden, Bunların aktarılmasıyla ilgili sorunlar aşağıda belirtilmiştir. Analiz, özellikle ölüm sonrası perspektiften bakıldığında, e-postaların korunmasında telif hakkının doğru yaklaşım olduğunu savunan yazarlar, e-postaları mektuplarla karşılaştırarak, yazar olarak kullanıcıların kopyalarda ve telif haklarında mülkiyete sahip olması gerektiğini ve mirasçıların bunları yalnızca miras olarak alabilmeleri gerektiğini iddia ediyorlar. Fiziksel mektup kutuları gibi, mektuplarla ilgili olarak, İngiliz hukukunun köklü bir ilkesi vardır, fiziksel ortam olan kağıda sahip olunabilir, ancak burada yer alan bilgiler sahiplenilemez. Benzer şekilde ABD'de yasa, mektubun fiziksel mülkiyetine bakılmaksızın yazarın mektubun telif hakkını elinde tutmasını öngörmektedir. Bu bölümde harf benzetmesinin uygun olmadığı ileri sürülmektedir. Bununla ilgili sorun e-postalarda hiçbir fizikselliğin bulunmamasıdır. En azından mahkemeler tarafından geleneksel olarak algılanan somutluk veya bedensellik gerektiren bir durum değildir. Mektupların aksine e-postalarda yalnızca servis sağlayıcının sahip olduğu içerik, bilgi ve hesap bulunur. İnternette dolaşan altta yatan elektronlar ve sonunda nesne kodu, birler ve sıfırlar. E-postaların mülkiyeti mektuplarda olduğu gibi ayrıcalıklı değildir ve fiziksel ortamdaki mülkiyet için gereken kontrol eksikliği vardır. Bu nedenle, Yargıç Edward Stuart'ın haklı olarak belirttiği gibi, mülkiyet ve harf benzetmesi burada yanlış bir yerdedir. Ailenin ve en yakın akrabaların mektuplara atfettiği değerle karşılaştırılabilecek e-postaların kişisel değerini tartışırken belki de daha kabul edilebilir bir benzetme metaforik olacaktır. Yine asıl sorun buradaki hesap olan, mektup kutusunda. Bu nedenle, merhumun e-postaları muhtemelen yalnızca mirasçıların kontrolünde olmayan bir çevrim içi web posta hesabında bulunacağından, sahiplik ve erişim sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Yalnızca içeriğe bakıldığında, e-postalardaki telif hakkı, mirasçıların yayını kontrol edebildiği ve yayınlanmamış eserlerde telif hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Ancak, aşağıdaki bölümlerde de görüleceği gibi, e-postalara erişim basit bir soru değildir ve ölen kullanıcının mirasçılarına bu erişim genellikle engellenmektedir. Sonuç olarak, bir e-postada yer alan yayınlanmamış bir çalışmanın potansiyel olarak yayınlanması, kullanıcı tarafından kabul edilen hüküm ve koşullara aykırı olacağından yasal olmayabilir, Birleşik Krallık ve AB yasalarının gerektirdiği şekilde, yukarıdaki bölüme bakın. Bu nedenle, mevcut şartlar ve koşullar altında mirasçıların, hesaba erişimleri yasa dışı ise, bu çalışmaya yasal olarak erişebilmeleri ve yayınlayabilmeleri pek olası değildir. Hizmet sağlayıcıyla yapılan sözleşmenin ölümle sona erdiği ve bunun artık geçerli olmadığı için mirasçıların eseri hukuka uygun olarak yayınlayabileceği iddiasına karşı çıkılabilir. Ancak bu oldukça tartışmalıdır. Sözleşme sona erer ve belirli bir süre işlem yapılmadığında hesap silinir, dolayısıyla erişim sağlanamaz. Mirasçılar veya kişisel temsilciler bu süre dolmadan erişim talebinde bulunsalar bile, sağlayıcılar büyük olasılıkla bunu vermeyi reddedecek, istisnai durumlarda erişime izin verecek ve PMP'yi devreye sokacaktır. Bu senaryo, mirasçının mektupların telif hakkını devraldığı ancak bunları ölen kişinin eski sevgilisinin evinden çalmak veya ölen kişinin istekleri dışında yayınlamak zorunda kaldığı çevrim dışı senaryoya benzer, örneğin, Max Brod, Franz Kafka'nın el yazmalarını yayınladığı ünlü bir senaryodur. Açıkça belirttiği isteğine göre, bu yayın, aynı derecede, yasa dışı, olur mu? Teoride muhtemelen öyle olacaktır, ancak önemli farklılıklar bu benzetmeyi yetersiz kılmaktadır. İkinci senaryoda, yazarın isteği dışında yayın yapılması, kamunun bu çalışmalara erişim sağlama konusundaki çıkarlarına aykırıdır. Ancak bunlar nispeten istisnai durumlardır ve çoğu içerik bu kategoriye ait değildir. İlk örnek çevrim içi dünya için geçerli değildir, çünkü e-postalara erişim hem pratik nedenlerden dolayı, bir hesaba sızmak için belirli düzeyde teknik beceri gerektirir, hem de sağlayıcıların sözleşmeye bağlı olarak erişimi devre dışı bırakması nedeniyle daha zor olacaktır. Teknolojik sınırlamaların kullanılması. Ayrıca, CDPA 1988-S93'e göre bir diğer gereklilik, vasiyetin lehtarına, vasiyetçinin ölümünden önce yayınlanmamış bir edebi, dramatik, müzikal veya sanatsal eseri kaydeden veya somutlaştıran orijinal bir belge veya başka maddi şey, hakkı vermesidir. Ve dolayısıyla böyle bir ortamda yer alan telif haklarına, bu hükmün yayınlanmamış e-posta içeriğine uygulanmasındaki sorun, hesapların miras bırakılmaması ve bu tanım uyarınca muhtemelen maddi şeyler veya mülk olarak kabul edilememesidir. Bu hükmü, yayınlanmamış sosyal ağ çalışmalarının iletilmesine izin verecek şekilde yorumlamak karmaşık olacaktır. Vasiyetnamede, terekemin tamamını x'e bırakıyorum, ya da, geriye kalanını, yazsa bile bir, tereke, bu eserleri içine alacak kadar geniş olmayacaktır. Aşağıdaki bölümde önerildiği gibi e-postalar veya temeldeki hesaplar mülkiyet değildir. Önemlilik şartı eksik olup, sözleşme sınırlamalarından dolayı telif hakkıyla korunan bu materyale erişimde sorun yaşanmaktadır. Bu hükmün değiştirilmesi gerekecek veya teknoloji çözümlerinin, bu bölümün son kısmında önerildiği gibi, CDPA 1988-S93 için bir, hak olarak tanınması gerekecektir. ABD Federal Telif Hakkı Kanunu, Yukarıda belirtilen Birleşik Krallık'takilere benzer sınırlamalar içermemektedir. ABD Telif Hakkı Yasası, telif hakkının aktarımını kişisel mülkiyetin aktarımıyla eşitlemektedir. Bununla birlikte, bu içeriğe erişimde ve ölen kişinin gizlilik çıkarlarında e-posta içeriğindeki telif hakkının varsayılan olarak iletilmesini engelleyebilecek benzer sorunlar vardır. Makkolik, dijital kalıntıları ele almak için telif hakkının kullanılmasına karşı farklı bir argüman öne sürdü. Telif hakkının sona ermesinin ardından bu dijital kalıntıların kamu alanına gireceği ve hizmet sağlayıcıların içeriği toplumun geri kalanı gibi diledikleri gibi kullanabileceği için bunun merhumun PMPS'ini tehlikeye atacağını savunuyor. Makkolik, bunun insanları e-postalarını geride bırakmaktan caydıracağını ve bunun yerine Kamuya açıklanma korkusuyla e-postaları sileceklerini ve arkadaşlarına, ailelerine, tarihçilere ve genel olarak topluma hiçbir şey bırakmayacaklarını savunuyor. Ancak merhumun kararı akla gelebilecek her durumda aynı olmayacağından bu durumun dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Bütün bunlar bizi bu bölümün ilerleyen kısımlarında önerilen çözümlere götürüyor. Telif hakkı ile ilgili sorun Tüm e-postaların orijinallik şartını karşılamamasıdır ve sonuç olarak, önemli sayıda e-posta için düzenleyici bir boşlukla karşı karşıya kalacağız. Telif hakkı gereksinimlerini karşılayan e-postalar için sorun, mirasçıların merhum tarafından ifşa edilmesi amaçlanmayan ve son derece kişisel olan bir şeyi yayınlamaya karar verebileceği için şartlar ve koşullar ile PMP'nin bununla çatışabilmesidir. Bu, sonuçta ölen kişinin, genellikle çevrimdışı dışı varlıklar için saygı duyulan özelliğini sınırlayacaktır, bu durumda ölüme bağlı özgürlük yoluyla. Bu nedenle, e-postaların telif hakkının korunması, telif hakkı gereksinimlerini karşılayan e-postaların bir kısmı için yararlı olabilirken, genel olarak ölüm sonrası aktarımlarıyla ilgili sorunlar için yararlı bir çözüm gibi görünmüyor. E-postaları dijital varlıklar olarak bütünsel olarak ele almak için alternatif bir koruma modeli gereklidir. B- E-postalardaki özellik. Bu bölümde daha önce belirtildiği gibi, ortalama bir kullanıcının e-postaları bilgi, kişisel veriler ve telif hakkıyla korunan içerik içerecektir. Bu nedenle, aşağıdaki bölümler e-posta içeriğinin büyük bir kısmını temsil eden bilgilere ve kişisel verilere odaklanacaktır. Bu bölüm daha sonra mahkemelerin bu analizle aynı benzetmeyi kullandığını ve ağırlıklı olarak e-postaların bilgilendirici niteliğini esas olarak tartıştıklarını göstermektedir. Burada anlaşıldığı şekliyle, bilgi, analiz edilen ve atıfta bulunulan hukuk biliminin çoğunda olduğu gibi, verileri, fikirleri, gerçekleri, haberleri ve benzeri kapsar ve tüm farklı veri ve bilgi türleri için bir şemsiye terim olarak alınmalıdır. Mutlaka bilgi bilimi literatüründe olduğu gibi aynı şekilde kullanılmaz. Örneğin, e-posta söz konusu olduğunda bilgiler arasında kısa ifadeler, tek tek kelimeler ve şakalar gibi telif hakkı olmayan materyaller yer alır. Bu kitaptaki diğer vaka çalışmaları ile karşılaştırıldığında, e-postaların hukuki sonuçları en azından başlangıçta mahkemeler tarafından ele alınmıştır. Bakınız. Fairstar Davası Bununla birlikte, yukarıda da görüldüğü gibi, İngiltere ve ABD'de e-postaların niteliğine ilişkin içtihatlar kıttır, yorumlanması zordur, alt mahkemeler tarafından karara bağlanır ve çoğu zaman çelişkilidir. Aşağıdaki bölümde bilgi ve kişisel verilerdeki mülkiyete ilişkin kara mektup kanunu incelenecektir. Daha sonra tartışılan normatif arka planın yanı sıra, kara mektup kanunu analizi, Bilgilerle temsil edilen e-posta içeriğinin bir kısmının mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceğini araştırmak için bir temel oluşturacaktır. Mülkiyet olarak bilgi, kişisel veriler. Bu bölümde kişisel veriler, tescilli olmama özelliğinin açık olması nedeniyle başlangıçta ele alınmıştır. Bilgi genel olarak daha az basit bir örnektir. Bu nedenle tartışma, en azından kara mektup hukuku ve hukuk biliminin çoğunluğu açısından, bu nispeten yerleşmiş meseleyle başlayacaktır. Kişisel veriler, daha önce de belirtildiği gibi, e-posta içeriğinin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle burada kişisel verilerin korunmasının hukuki niteliğine kısaca değinilecektir. Kişisel veriler geniş bilgi kategorisine aittir. Ancak bu veriler, doğası gereği kişiye bağlı olduğundan ve sözde bilgi gizliliğinin odağı olduğundan bazı ayırt edici özelliklere de sahiptir. Bu nedenle gizlilik rejimleri, kişisel verilere koruma sağlamak için farklı araçlar kullanır. İnsan haklarına, haksız fiillere veya sözleşmelere dayalı modeller geniş çapta tartışılmış veya uygulanmıştır. Avrupa ülkeleri esas olarak gizliliği ve kişisel veriler üzerindeki kontrolü bir insan hakkı olarak algılayarak AB çapında veri koruma rejimini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri haksız fiil hukuku modelini kullanıyor. Haksız fiil modeli yakın zamanda İngiliz hukukuna, temiz mahkemesinin, özel bilgilerin kötüye kullanılması haksız fiilini, kabul ettiği Google Inc. ve Vidal Hall ve Ors davasında da girmiştir. Bu karar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin İngiliz hukukunda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak kararın fiili etkileri daha sonraki davalarda zaman içinde test edilecektir. Kişisel veriler geleneksel olarak bir mülkiyet türü olarak görülmemektedir. Bu nedenle soru tamamen teoriktir ve bilim insanları kişisel verileri korumaya yönelik en iyi rejimi belirlemeye çalışırken bu konu üzerinde düşünmektedir. Mülkiyet hakları modeli, kişisel verilerin uygulamada hali hazırda bir varlık veya mal olarak kabul edildiği veya dikkate alınması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Mahremiyetin korunmasına yönelik mülkiyet hakları modeli, ABD hukuk ve ekonomi biliminde kapsamlı bir tartışmanın konusu olmuştur. Bu sistemin savunucularının kullandığı argümanların çoğu, bireylerin kişisel verilerin toplanmasını, kullanılmasını ve aktarılmasını daha iyi kontrol edebilmesini sağlamak, kişisel verilerin kullanımı ve işlenmesinden elde edilen karın paylaşımına katılmasını sağlamak ve şirketleri bunu yapmaya zorlamak gibi ana hedefler etrafında odaklanmaktadır. Bu yeni maliyetleri içselleştirin ve kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına yatırım yapma konusunda daha iyi kararlar alın. Ayrıca mülkiyet hakları aynı haklar olduğundan ve herkese doğru yani, herkese karşı uygulanabilir, savunucular kişisel verilerdeki mülkiyetin bireylerin haklarını yalnızca veri denetleyicilerine karşı değil aynı zamanda üçüncü taraflara karşı da korumalarına yardımcı olabileceğini savunuyorlar. Mülkiyetin haksız fiil mahremiyet rejimine göre bir diğer önemli faydası, bireylerin mülklerini koruyabilmeleri için zarar vermelerine gerek olmaması ilkesidir. Mülkiyet, potansiyel olarak neden olunabilecek herhangi bir fiili zarara bakılmaksızın, kişinin mülkünü kontrol etme hakkını gerektirir. Haksız fiil rejimi, zararın tazmin edilmesi hakkına dayanmaktadır. Bu hem Avrupa hem de ABD yasal bağlamları için geçerlidir. Bununla birlikte mülkiyet modelinin önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle, örneğin Litman, mülkiyet modelinin kişisel verilerdeki işlemleri teşvik edeceğini ve bunun caydırılması gerektiğini güçlü bir şekilde savunuyor. Ayrıca, bir mülkiyet özelliği olarak devredilebilirlik, kontrolün bireyden ziyade veri madencisine verilmesine neden olacak ve sonuçta daha az mahremiyete yol açacaktır. Dolayısıyla, mülkiyete geçirme, Kişisel verileri satın alan kişinin bu verileri daha fazla satmasına olanak tanıyacak ve dolayısıyla sahibinin kontrolünü azaltacaktır. Ancak bu argümanlar mülkiyetin tamamen devredilebilir olduğu varsayımına dayanmaktadır. Durum böyle olmak zorunda değil. Mülkiyetin bu istenmeyen sonucunun üstesinden gelmek için, bazı yazarlar, geleneksel bir, mülkiyet, hakkı, herkese gelen ve her türlü kullanıma karşı bir hak, yerine, Melez devredilebilirlik veya telif hakkı yasası kapsamında verilen sınırlı haklara benzeyen bir model önermektedir. Kişisel verilerin mülkiyetleştirilmesi argümanları Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanmaktadır. Bu olguyu Avrupa bağlamında tartışan yazarların bazı örnekleri de var, örneğin Prince, Kişisel verilerin serbest akışını teşvik etmeyi amaçladığı için AB rejimini faydacı olarak nitelendiriyor ve tartışmalı bir şekilde AB rejiminin mülkiyet rejimine ABD'ninkinden daha açık olduğunu ileri sürüyor. Benzer şekilde mülkiyet modelini tartışan Pörtova, hem ortak hukuk hem de medeni hukuk ülkelerindeki mülkiyet kavramlarındaki farklılıklara rağmen, AB içinde bile kişisel verilerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak yararlı bir çerçeve sağlayabileceğini savunuyor. Öncelikle mülkiyetin devredilebilirlik özelliğinden ziyade koruyucu özelliği olan Ergo Omnis etkisinin ortaya konulmasını savunuyor. Daha önceki çalışmalarımda, unutulma hakkı ve veri taşınabilirliği haklarının getirilmesi nedeniyle GDPR'nin kişisel verilerin özelleştirilmesine doğru ilerlediğini savunmuştum. Özetle kişisel veriler hiçbir zaman hukuken mülkiyet olarak korunmamıştır. Mülkiyet iddiaları mevzuat veya içtihat üzerinde herhangi bir etki yaratmadan teorik düzeyde kaldı. Kişisel verilerin korunması, veri koruma mevzuatı, güvenin ihlali veya haksız fiil yoluyla sağlanmıştır. Sunulan kanıtlar, kişisel verilerin mülkiyet olarak algılanmasında pek çok soruna işaret etmektedir. Argümanların çoğunluğu, bilginin özelleştirilmesine ilişkin genel tartışmadan kaynaklanmaktadır. Argümanlar olay sorununa atıfta bulunuyor, yani bilgi mülkiyetin fiziksel nesnelerinin olaylarını paylaşmıyor. Ayrıca, mülkiyetleştirme bilgi ve kişisel verilerin tekelleştirilmesine neden olabilir ve ifade özgürlüğüyle çatışabilir. Son olarak, yukarıda da gösterildiği gibi, Mülkiyetleştirme mahremiyetin insan hakları doğasına aykırı olacaktır. Kişisel verilerin özelleştirilmesi teorik bir yapı olmaya devam ediyor ve ne mutlu ki şu ana kadar oldukça başarısız bir yapı. Mülkiyet olarak bilgi kanunu. Kara mektup hukukunda genel yaklaşım, bilginin aslında mülkiyet olarak görülmediği yönündedir. İngiliz ortak hukuku, bazı ara sıra karşı örneklerle birlikte, bilgideki mülkiyeti tanımayı defalarca reddetti. Bu bölüm, bu kitabın merkezi bir odak noktası olarak medeni hukuk perspektifini benimsemiş olması nedeniyle, bilginin özel hukuk tarafından korunmasının doğasına odaklanarak, bilginin mülkiyetleştirilmesine karşı ana kara mektup argümanlarını takip etmektedir, bu, ikinci incelemeyle tutarlıdır. E-Postaların Ölüm Sonrası Sahipliği Veraset, mülkiyet ve telif hakkı ağırlıklı olarak medeni hukuk konularıdır, dolayısıyla ceza hukuku tartışmaları bu kitabın kapsamı dışındadır. Buna ek olarak, mahkemeler geleneksel olarak ceza ve hukuk davalarında mülkün değerlendirilmesinde farklı gerekçeler uygulamıştır. İngiliz genel hukuku çoğu durumda bilgiyi mülkiyet olarak tanımaya hazır değildi. Örneğin, Bornman ve Phipps davasında Lord Abjohn, bunun normal anlamda bir mülkiyet olmadığını, ancak bazı gizli ilişkilerin ihlal edilmesi durumunda eşitlik, bunun bir başkasına aktarılmasını kısıtlayacaktır, dedi. İngiliz örf ve adet hukukunda belirli türdeki bilgilere mülkiyet niteliği veren bazı eski otoriteler vardır, Jeffrey V. Rolls-Royce Ltd., burada Lord Redcliffe, e, Know-how'ı, içinde yer aldığı fiziksel kayıtlardan farklı bir varlık olarak değerlendirmiştir, Dunfermline'dan Lord Shevon ticari sırların efendisinin malı olduğuna karar verdiği Herbert Morris Ltd v Seksel bir davası ve yargıç Cotton'un bilgilerin ortaklığın malı olduğuna karar verdiği Deane v McDougal davaları. Bununla birlikte Palmer ve Cowler, bu otoritelerin bilginin mülkiyet olarak evrensel bir karakterizasyonu oluşturmadıklarını belirtmektedir. Bunun yerine hukukun diğer alanları, sözleşme, haksız fiil ve güveni kötüye kullanma gibi, arzu edilmektedir. Bir İngiliz mahkemesinin bilgide mülkiyet tespit ettiği kötü şöhretli dava Exchange Telegraph Co. ve Gregory ve Co.'dur. Burada temiz mahkemesi davalı komisyoncunun borsadan bilgi, hisse senedi kotasyonları ve hisse senetleri yayınlamasını yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararını onadı, çünkü bilgi davacının mülkiyetindeydi. Ancak bu tutum daha sonraki içtihatların çoğu tarafından desteklenmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, mülkiyet otoriteleri olarak bilgi eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir, ancak mahkemeler belirli bilgi statüsünü mülkiyet olarak tanıma konusunda daha isteklidir. Aşağıda gösterildiği gibi, örnekler arasında suistimal ve ticari sırlar kanununda bulunan yeni haberler doktrini yer almaktadır. ABD'deki International News Service ve Associated Press davasında Yüksek Mahkeme, bir rakibin kötüye kullanmasının haksız rekabet teşkil etmesi koşuluyla yeni haberlerin yarı mülkiyet olarak kabul edilebileceğine karar verdi. Orada mahkeme, davacının rakibinin yararlandığı zahmetlere ve emeğe atıfta bulunarak haberlerde yarı mülkiyet oluşturmak için klasik lohcucu bir gerekçe kullandı. Dava, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari değeri olan bazı bilgilerin alınmasına karşı genel bir ortak hukuk-mülkiyet hakkı olarak, suistimal doktrininin geliştirilmesi için bir temel oluşturuyordu. Üstelik, hem eyalet hem de federal mahkemeler bu doktrini haksız rekabetin genel kuralı olarak benimsemiş olsa da, böylece fikri-mülkiyet korumasının kapsamı dışındaki nesnelere koruma sağlıyor, analiz eksikliği ve yüzeyselliği nedeniyle geniş çapta eleştirildi. Örneğin saygın yargıçlar, bu doktrinin, geleneksel fikri mülkiyet hukuku yapısının korumayı reddettiği nesnelere koruma sağladığını, dolayısıyla potansiyel olarak kamu alanına erişimi kısıtlarken, fikri mülkiyet hukukunun ulaşmaya çalıştığı dengeyi bozduğunu ileri sürmektedir. Doktrin Amerikan akademik yazılarında geniş bir tartışma konusu olmuştur. Bununla birlikte, alt mahkemeler Uluslararası Haber Servisi davasında belirtilen suistimal kuralını izlemiştir. Uluslararası Haber Servisi davasında açıklanan ABD'nin suistimal doktrininin aksine, İngiltere değerli bilgileri korumak için güvenin ihlali doktrinini oluşturdu. Güvenin ihlali, Amerikan, ticari sırlar hukuku, doktrinine benzer, temel amacı olan hakkaniyete uygun bir doktrindir. Güvenin ihlali konusunda İngiliz mahkemeleri bilgilerin mülkiyet olarak kabul edilemeyeceği ve muhtemelen korumanın haksız fiil hukukunda yattığı konusunda hemfikir görünüyor. Örneğin, OBGLTD ve Ellen davasında Lord Walker şunu belirtti, bilgi, gizli olsa bile, bir tür mülkiyet olarak kabul edilemez. Benzer şekilde, Morgut Tobacco ve Philip Morris davasında, güvenin ihlali hakkında yazan yargıç din, güvenin, rasyonel temelinin mülkiyet hakkına dayanmadığını, ilan etti, bunun yerine, bilginin iletildiği veya elde edildiği koşullardan kaynaklanan bir vicdan yükümlülüğü kavramında yatmaktadır. Ancak yakın tarihli bir temiz mahkemesi davası, gizli bilgilerin bir tür fikri mülkiyet olarak görülmesi gerektiğine karar vererek, güven ihlalini fikri mülkiyete bağladı. Ancak bu alışılmadık bir karardır ve daha önce belirlenen ve sonraki içtihatlarda uygulanan ilkelere uymamaktadır. Ticari sırlar doktrini, İngiltere'ye olan güvenin ihlalinin Amerika'daki karşılığıdır. Tek düzen ticari sırlar yasası, ticari sırları genel olarak gizli olan, gizlilikten ekonomik değer elde eden ve gizliliğini korumak için makul önlemlerin konusu olan her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Genel olarak ticari sırlar, kimyasal formüller, kaynak kodları, yöntemler, prototipler, yayın öncesi fiyatlandırma, mali bilgiler, bütçeler, sözleşme şartları, iş planları, pazar analizleri, maaşlar, tedarikçiler ve müşteriler hakkındaki bilgiler, deneyler gibi çeşitli türde bilgileri içerebilir. Pozitif ve negatif deney sonuçları, mühendislik özellikleri, laboratuvar defterleri ve tarifler. Doktrin'in ABD'deki evrimini inceleyen Lemley ve Weiser, 19. yüzyılda ticari sırlardan mülkiyet olarak söz etmekten, sözleşmeler, haksız fiiller ve mülkiyetin bir kombinasyonuna ve sonunda haksız fiillerin yeniden bildirilmesi tarafından benimsenen haksız rekabet yaklaşımına geçişi gösteriyor. 1939'da, İngiltere'de bu değişim hiçbir zaman gerçekleşmedi ve ticari sırlar, Güvenin ihlali doktrini tarafından korunmaya devam ediyor. Bununla birlikte ABD mahkemeleri hiçbir zaman gizli bilgilerin mi yoksa ticari sırların mı mülkiyet olduğuna karar vermedi. Bazıları bu soruşturmanın gerekli olmadığını ve önemli olanın bilginin korunması olduğunu savundu. Akademik tartışmalar devam ediyor. Benzer şekilde, Amerikalı akademisyenler ticari sırların öncelikli olarak mülkiyet mi, sözleşmeye dayalı mı, fikri mülkiyet hakları mı, haksız fiil mi yoksa ceza hukuku alanına ait bir şey mi olduğunu tartışıyorlar. Yorumculara göre ticari sır hukuku farklı alanların unsurlarını içerir, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, emanet görevi ve ceza hukuku. Diğer yazarlar ve mahkemeler ticari sırları mülkiyet olarak tanımlamaktadır. Ticari sırların mülkiyet olarak kabul edildiği ilk durumlardan biri ve vs. Norfolk. Orada, Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi genel olarak mülkiyet hukukuna uygulanabilir bir ilke tanımladı. Ticari sırlarla ilgili olarak mahkeme, gizli bilgiyi bulan veya keşfedenin kamuya veya iyi niyetli edineciye karşı münhasır haklara sahip olmadığını, ancak bu malın içinde bir mülk bulunduğunu ve bu mülkün bu mülkü ihlal eden kişiye karşı bir şans mahkemesi tarafından korunacağını ifade etti. Sözleşmenin ihlali ve güvenin ihlali. Bunu kendi kullanımı için kullanmayı veya üçüncü kişilere açıklamayı taahhüt eder. Daha sonra mahkemeler ticari sırları mülkiyete bağlamaya devam etti. 1984 yılında Yüksek Mahkeme, Beşinci Değişikliğin Alınması maddesi uyarınca ticari sırların mülkiyet olduğuna hükmetti. Ayrıca ticari sırlar soyut olduğundan mahkeme, mülkiyet hakkının varlığının ticari sırrın ifşa edilmekten ne ölçüde korunduğuna bağlı olduğunu belirtmiştir. Ancak bu referanslara rağmen Amerikan ticari sır hukuku hala haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hukukunun bir birleşimidir. Bununla birlikte, birçok yazarın hala ticari sırların fikri mülkiyet hakları olduğunu iddia ettiğini belirtmekte fayda var. Doktrin'in bu zıt görüşleri, bu kitapta daha önce tartışılan sorunlara rağmen, ABD mahkemelerinin ve yasa koyucularının bilgiyi mülkiyet olarak tanıma konusunda daha istekli olduklarını göstermektedir. Ancak prensipte mülkiyet paradigması her türlü bilgi ve durum için kullanılamaz çünkü esas olarak ticari açıdan değerli bilgilerle ilgilidir. Palmer ve Kohler, bilgilerin gelecekte mülkiyet olarak kabul edilebileceğini ve bunun mahkemelere ek bir araç sağlayabileceğini belirtmektedir. 128 şu anda, eğer somut bir biçimde kaydediliyorsa, izinsiz giriş veya dönüştürme davası kullanılarak bilginin doğruluğu kanıtlanabilmektedir. Yani mülkiyet hakları, bu nedenle, bilginin soyut olması durumunda koruma verilmemesi arasında bir çelişki bulunmaktadır. Fairstar vakası, e-postalar gibi yeni, maddi olmayan bilgilerin mülkiyet olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusu, Yakın zamanda İngiltere'de açılan Fairstar Heavy Transport N.V. Atkins davasında ortaya çıktı. Bu bölümde mahkemenin belirlediği senaryolar daha detaylı incelenecektir. Yargıç Edward Stewart'ın e-postalardaki mülkiyet analizi 5 farklı senaryoyu gösteriyor. 1. Unvan yaratıcı da kalır. 2. Unvan alıcıya geçer, bir mektuba benzer. 3. Alıcının e-postanın içeriğini kullanma lisansına sahip olması. 4- Gönderenin içeriği saklama ve kullanma lisansına sahip olması ve 5- Başlık, gönderen ile alıcının yanı sıra sonraki alıcılar arasında paylaşılır. Bu senaryoların her birinde Yargıç Edward Stewart, e-postalardaki bilgilerin mülkiyet olarak tanınması durumunda ortaya çıkacak istenmeyen sonuçlara odaklandı. İlk senaryoya göre, e-posta içeriğinin yaratıcısı, e-posta içeriğinin mülkiyetini elinde tutar, mülkiyetin esas niteliğinin, gönderene e-postanın silinmesini talep etme hakkı vereceğini belirtti. Yargıç bunun çok tuhaf ve geniş kapsamlı olacağına dikkat çekti. İkinci senaryoda, alıcının mülkiyet hakkı vardır, benzer şekilde alıcının bunun yerine silme talebinde bulunma hakkına sahip olacağına dikkat çekti. Bu, tuhaf sonuca, ek olarak, e-postanın çok sayıda alıcıya iletilmesi durumunda daha fazla karmaşıklığın ortaya çıkacağını ve bu alıcılarında e-postayı daha fazla alıcıya iletebileceğini belirtti. Orada, herhangi bir zamanda içeriğinde başlığın kimin olduğu sorusu umutsuzca karışacaktı. Üçüncü ve dördüncü senaryolara göre Yargıç edwards Stewart e-postanın mülkiyet olarak kabul edildiği ve bir tarafa onu kullanma lisansının verildiği bilgilerin gayri meşru kullanımı vakaları ile gizli bilgilerin kötüye kullanıldığı durumlar arasındaki farkı tartıştı. Tek farkın, e-postaların mülkiyet olarak kabul edilmesi durumunda bilgilerin gizli olduğunu göstermeye gerek kalmaması olduğunu belirtti. Ancak eğer bilgiler gizli değilse insanların bu bilgilerin kullanımını sınırlamak isteyebilecekleri çok az durum olacağını savundu. Dolayısıyla, şu sonuca varmıştır, 3 veya 4 numaralı seçeneklerden herhangi birinin benimsenmesi için zorlayıcı bir ihtiyaç veya mantık yoktur ve dolayısıyla bu seçeneklerle ilgili olarak, yasanın Türkiye'deki teknolojinin durumuyla uyumlu olmadığı yönündeki iddiayı reddederim. 21. Yüzyıl, 5. senaryo kapsamında, e-posta içeriklerindeki ortak mülkiyet hakları, Yargıç Edward Stuart, Teknik sorunlar nedeniyle e-postalardaki bilgilerin kaybedilmesinin çeşitli olası sonuçlarını tartıştı. Bu tür durumlarda etkilenen tarafın, e-postalarda mülk paylaştığı tarafların sunucularına erişim sağlayamayacağını savundu. Sonuçların önemli olacağı ve hiçbir şekilde yararlı olmayacağını düşünürdüm, sonucuna vardı. Buna göre e-postaların mülkiyet olarak kabul edilmemesi gerektiğini tespit etti. Daha sonra temiz mahkemesi, yargıç Edward Stuart'ın tanımladığı gibi bilgi mülkiyetinin karşılaşacağı kavramsal zorlukların aynısını kabul etti. Ancak mahkeme ayrıca bunun hiçbir bilgide mülkiyetin bulunamayacağı anlamına gelmediğini de ileri sürdü. Sorgulama, söz konusu bilginin kalitesine bağlıdır. Bu, know-how gibi bilgilerin kişisel veriler yerine mülkiyete konu olabileceği anlamına gelir. Buna göre, mahkeme akıllıca bir şekilde bu tartışmadan kaçındı ve davadaki asıl meselenin ajentelik meselesi olduğuna ve Star’ın eski bir temsilcisi olarak Bay Atkins'in, Star’ın kendisine gönderilen veya kendisi tarafından alınan ve ilgili e-postaları incelemesine izin verme görevine sahip olduğuna karar verdi. İşine, yakın zamanda gerçekleşen başka bir davada temiz mahkemesi, Uzun süredir devam eden bu görüşü doğruladı ve bir veri tabanında yer alan müşteri verileriyle ilgili olarak, bilgilerin İngiliz hukukunda mülkiyet olarak kabul edilmediğini yeniden ifade etti. Tersine, bilgiyi taşıyan ortam bir mülkiyet nesnesidir. Durum halen gelişmektedir ve gayrimaddi varlıkların, yani sanal para birimleri biçimindeki sanal varlıkların özelleştirilmesine ilişkin sorular, bu yazının yazıldığı sırada hukuk komisyonunun soruşturmasına tabidir. Sonuç olarak, genel olarak İngiliz mahkemelerinin bilgileri mülkiyet olarak değerlendirmediği, oysa ABD yasalarının bunu daha kolaylıkla yaptığı ileri sürülebilir. Bilgide mülkiyetin teorik hususları, mülkiyet ve bilginin özellikleri, bu bölümdeki analiz, bilgi mülkiyetini tanımak için Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerindeki yasal duruşların yeniden değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini ele alacaktır. Bu duruşları incelemek için kullanılan özel çerçeve, ortak hukuk sistemlerinde en yaygın olarak kabul edilen mülkiyet anlayışıdır, sopa demeti teorisi. Bilgi bağlamında bu teori aşağıdaki yapışkanları kapsar. 1. Kopyalamanın kontrolü. 2. Erişim, değişiklik, kullanım ve 3. Veri ve bilgilerin açıklanması. Bilgi bağlamında paketteki tüm çubukların sağlanması, bilgiyi geleneksel mülkten ayıran özelliklerden dolayı mümkünse genellikle karmaşık bir iştir. Maddi ve gayri maddi mülkiyet nesneleri ve hakları arasındaki temel farklar şunlardır. Bilgi rakipsizdir ve bu nedenle birden fazla kişi onu aynı anda deneyimleyebilir. Bu durum, mülkiyetin eş zamanlı olabildiği ve maddi mülkiyette olduğu gibi devredilemediği için zilyetlik sorunu yaratmaktadır. Bilgi çoğu zaman ayrılamaz ve bireysel hak sahibinin bir parçası olarak hareket eder. Geleneksel mülkiyet nesnelerinin çoğunun aksine, bilgilerin kopyalanması erişilebilirdir ve çok maliyetli değildir. Bu, başkalarının bilgileri kullanmasını engellemenin zorluğunu artırır. Bilgi genellikle zamanla sınırlıdır, silinebilir ve daha akıcıdır, somut malların ise muhtemelen kalıcılık ve kalıcılık niteliği vardır. Bilgiler kolaylıkla hariç tutulamaz ve bu nedenle hariç tutulabilirliğini zorunlu kılmak için yasal önlemlerin alınması gerekir. Bilgi kullanıldıkça değer kaybetmez ve hatta bazen bir kısmı kullanıldıkça ek değer bile kazanır, ancak kullanımla birlikte değer kaybeden maddi varlıklarda durum böyle değildir. Bilginin bolluğu, geleneksel mülkiyetin kıtlığı gerekliliğiyle bağdaşmaz. Bu nedenle bilgi olayları, bölüm 2'de tanımlanan geleneksel maddi mülkiyet olaylarından önemli ölçüde farklıdır. Bu nedenle, geleneksel mülkiyet, sopaları veya olaylarını, kullanım, kontrol, dışlama, bulundurma, imha gibi bilgiye uygulamak zordur. Mahkemeler bu argümanları sıklıkla mülkün bilgi durumunu reddetmek için kullanır. Fairstar davasında ve önceki bölümde bahsedilen diğer davalarda olduğu gibi, mülkiyet bilgisinin gerekçesi olarak mülkiyet teorileri, emek teorisi. Bu bölüm bilgi mülkiyetine ilişkin potansiyel normatif gerekçeyi keşfetmeye devam edecektir. Bu analiz, bu argümanların bilgide mülkiyet haklarını tesis etmek için kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek amacıyla Bölüm 2'de incelenen, mülkiyeti haklı çıkarmaya yönelik önemli batılı teorileri kullanacaktır. Bu tartışma fikri mülkiyetin tanınmasına ilişkin normatif gerekçelerden yararlanacaktır. Bunun nedeni, aynı temel mülkiyet teorilerinin hem fikri mülkiyet haklarını hem de mülkiyetleştirmeyi haklı çıkarmak için kullanılmış olmasıdır. Aynı mantığa ek olarak, Fikri mülkiyet kaynaklarının yukarıdaki bölümde tanımlanan bilgilerle aynı özelliklerin çoğunu paylaştığı göz önüne alındığında, bu teorilerin fikri mülkiyet varyantları bilgi bağlamına daha da uygundur, bunlar da soyuttur, rakipsizdir ve kalıcı. İlk önce emek teorisine ve onun bilginin mülkiyetleştirilmesini haklı çıkarmak için uygulanabilirliğine bakacağız. LOC argümanlar, ortak hukuk sistemlerinde mülkiyeti ve fikri mülkiyeti haklı çıkarmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. LOC'a göre yaratıcı, kişiliğinin ve emeğinin sahibidir ve icatlar ve entelektüel yaratımlar emeğin ürünleridir. Sonuç olarak, bir yaratıcı, bu şekilde yaratılan yaratımların sahibidir. Ancak bunu genel olarak bilgiye uyguladığımızda emek ve yaratım sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bilgiler basit gerçekler, haberler veya fikri mülkiyet olarak nitelendirilemeyecek ve emek kullanılmasını gerektirmeyecek başka şeyler olabilir. Ancak bu, ticari sırlar veya yeni haberler gibi belirli bilgi türleri için geçerli olmayabilir. Ayrıca, genel olarak bilgi için harcanan emeğin şüpheli niteliğinin yanı sıra, Locke'un temellük konusundaki sınırlaması, örneğin yeterli ve aynı derecede iyi ve bozulma koşulları dikkate alınmalıdır. Fikri mülkiyet durumunda, bir kaynak olarak bilgi en azından teorik olarak kıt olmadığından, fakat örneğin tekelleştirilmiş olsaydı, yapay kıtlık yaratılacağından, yeterli ve aynı derecede iyi, koşulunun karşılanması muhtemeldir ve burada tükenme riski yoktur. Buna ek olarak, fikri mülkiyet gibi, bazı bilgilerin, bilgi, gerçekler, fikirler, halk için o kadar gerekli ve etkili olduğu söylenebilir ki, tahsis edilmesi insanlara zarar verir. Locke'un gerektirdiği gibi kendini korumak ve varlığını sürdürmek için bazı bilgiler gerekli olabilir. Ona el konulması başkalarının refahına zarar verecektir ve eğer ona erişim mülkiyet haklarıyla sınırlandırılacak olsaydı, ortak alanlarda başkaları için yeterli ve iyi bir şey kalmayacaktı. Bu durum özellikle birçok önde gelen yorumcunun öne sürdüğü gibi mülkiyetin ifade özgürlüğünü, ifadeyi bilgi paylaşımını ve arşiv ve doğru tarihsel kayıtların tutulmasını tehlikeye atması durumunda geçerlidir. Locke'un ikinci şartına göre, bozulma ilkesi, fikri mülkiyet ve bilgi, en azından maddi anlamda, bozulma nedeniyle israfa daha az maruz kalır. Ayrıca, bağımsız fiziksel malzemeler üzerinde çalışma yapılmadığından, insan emeğinin değerini izole etmek gayrimenkule göre daha kolaydır. Diğer yazarlar, maddi olmayan varlıkların rekabetsiz doğasından dolayı sınırsız üretimin mümkün olduğunu ve dolayısıyla yaratıcının bu varlıkların tümünü kullanamadığı veya kullanmak istemediğinde bozulma ile ilgili bir sorun olduğunu belirterek, bunu sağlam bir açıklama olarak reddederler. Kreasyonlar, veya onları paraya dönüştürün, ki bu bozulmaz. Bunun tersine, diğerleri bunun mutlaka doğru olmadığını iddia ederek, Yalnızca eserlerin tamamen kullanılmamasının bu sınırlamaya tabi olacağını öne sürüyor. Aksi takdirde, sınırlı bir şekilde kullanılsa bile yaratımlar Locke'un atık hükmü anlamında bozulmayacaktır. Üstelik pek çok kişi, bilgilerin çoğunun daha iyi paylaşılacağını, üzerinde düşünüleceğini, tartışılacağını ve geliştirileceğini savunuyor. Bu argümanlar bilgi için geçerli olsa da, bazı bilgi türleri, örneğin ticari sırlar veya kişisel veriler, doğru zamanda kullanılmadığı ve uygun şekilde kullanılmadığı takdirde kullanışlılığını ve işlevini kaybedebilir, bu, müşterekler argümanlarının trajedisiyle ilgili bir senaryodur. Bir diğer potansiyel sorun ise bilgide soyut olarak tanımlanması çok zor olan ortak alanlar olacaktır. Fikri-Mülkiyet teorisinden ödünç alabiliriz ve ortak malları Fikri-Mülkiyet kamusal alanına eşdeğer olarak değerlendirebiliriz. Ancak bu yaklaşım kamusal alanın karşılaştığı zorluklara benzer zorluklarla karşılaşacaktır. Temel itiraz, Loküçü müştereklerin, toplumsal gelişimin daha erken bir aşamasındaki orijinal tahsise ve yalnızca maddi varlıklara atıfta bulunması, dolayısıyla kamusal alana ve dolayısıyla bilgi müşterekleri durumuna uygulanamamasıdır. Özetle, emek teorisi için yeterli olarak nitelendirilebilecek emeğin, örneğin ticari sırlar, mevcut olduğu durumlarda, emek teorisi belirli türdeki bilgilerdeki mülkiyeti haklı çıkarmak için kullanılabilir. Ancak her türlü bilgiye genel olarak uygulanması uygun değildir. Birincisi, görevlendirilen emeğin kalitesinde bir sorun var. Locke'un terimleriyle, bilgi üzerinde çalışmanın, müşterekler üzerinde çalışmanın somut mülkiyet kaynakları üzerinde çalışmaya benzer olabileceği şüphelidir. Lockun hükümlerinin, yeterli ve aynı derecede iyi ve bozulma uygulanmasında da bir sorun vardır. Çünkü pek çok bilgi türünün özelleştirilmesi, diğerleri için yeterli ve aynı derecede iyi bilgi bırakmayacak ve bilginin istenmeyen metalaşması sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, mülkleştirme, daha fazla yaratım için kaynakların kullanılabilirliğini kısıtlayabilir, ifade özgürlüğünün ve özelliğin kısıtlanmasına yol açabilir ve tarihi kayıtları ve bilgi paylaşımını tehlikeye atabilir. Bir diğer sorun ise ortak alanların özellikleridir. Fikri mülkiyet ve bilgi durumunda, müşterekler kamusal alan olarak görülebilir, bu, Locke'un insan gelişiminin ilk aşamasındaki müşterekler kavramından çok farklı bir kavramdır. Dahası, pek çok kişi kamusal alanda, çalışmanın ve buradan kaynak tahsis etmenin daha fazla yaratımı, yeniliği, gelişmeyi ve değerli kaynaklara erişimi tehlikeye atacağını ileri sürecektir. Son olarak, kişisel verilerde müşterekler daha da sorumludur. Çünkü bu tür veriler, tanım gereği bir bireye bağlıdır ve herkese ait değildir. Buna göre, emek teorisi kişisel verilere daha da az uygulanabilir. Faydalı durum bu bölümde öncelikle fikri mülkiyeti haklı çıkarmak için kullanılan faydacı teoriler açıklanacak ve teorinin bilginin mülkiyetleştirilmesine uygulanmasıyla paralellikler kurulacaktır. Bentham'dan ilham alan faydacılar ve neoklasik hukuk ve ekonomi okulu, fikri mülkiyet korumasını ödüllendirmenin temel amacının yeniliği teşvik etmek olduğunu ileri sürüyor. Faydacı teori genellikle bedavacılık kavramı ve, müştereklerin trajedisi, olarak bilinen teori üzerinde gelişir. Bu argümanlar, tüm fikri mülkiyet haklarına ortak mal muamelesi yapmanın bedavacılık tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. Bedava sürüş, sahibinin kendi yaratımlarına yatırım maliyetlerini içselleştirmesini ve daha sonra bunları piyasada telafi etmesini engeller. Lentz ve Posner, kamu mallarının doğasının onları kopyalanmaya ve bedavacılar tarafından kullanıma açık hale getirdiğini, dolayısıyla üretim maliyetlerinin karşılanamaması riskini yarattığını, ileri sürmektedir. Fikri mülkiyet koruması verilmeseydi, oluşturmayanlar yine de avantajlardan yararlanabilecekti. Öte yandan yaratıcılar, yaratma ve yenilik yapma sürecinde katlandıkları yatırımı, emeği ve maliyetleri geri alamayacaktır. Demsetzin ortaya koyduğu teoriye göre, bedavacıların başka birinin yatırımından fayda sağlaması nedeniyle içselleştirilmesi gereken olumsuz dış sağlıkları temsil etmesi nedeniyle bu olgunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla Lentz ve Posner'a göre fikri mülkiyet koruması, sosyal açıdan değerli fikri mülkiyet üretimini artırmaktadır. Ancak Lentz ve Posner, telif hakkı yasasının temel sorunu olarak kamu ve özel çıkarlar arasında bir denge kurma ihtiyacının farkındadır. En önemli gösterge, en çok insan için en büyük faydayı amaçlayan net refah yaklaşımıdır. Örneğin, telif hakkı bağlamında bu, fikri mülkiyet kurallarının, hem erişimin sınırlandırılmasından kaynaklanan kayıplar hem de telif hakkı korumasının yönetilmesi maliyetleri hariç olmak üzere ek eserler oluşturmanın faydalarını en üst düzeye çıkarmaya yönelik olması gerektiği anlamına gelir. Lemley, bu teorinin, Harold Demsettes tarafından ortaya konan ekonomik çerçevenin temelden yanlış uygulanmasına, dayandığını öne sürerek bu teoriye mükemmel bir eleştiri getiriyor. Olumsuz dışsallıklar sağlayan fikri mülkiyet ile maddi mülkiyet arasındaki farkı ve sahipler ve rakip olmayan kaynaklar için maliyetleri açıklıyor. Fikri mülkiyet, maddi mülkiyetin aksine, pozitif dışsallıkların içselleştirilmesi sorununu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, toplumu ve kültürü zenginleştirdiği için yaratıcı çıktıların birçok kişi tarafından tüketilmesinin arzu edilir olmasıdır. Lemley, pozitif dışsallıkların içselleştirilmesinin imkansız olduğunu ve bunu yapmak için hiçbir neden olmadığını savunuyor, bu nedenle, eğer, bedavacılık, yalnızca bir başkasının yatırımından fayda elde etmek anlamına geliyorsa, kanun bunu yasaklamaz, yasaklayamaz ve yasaklamamalıdır. İskender de bu duruşu destekliyor. Bu akıl yürütme tarzının diğer muhalifleri, telif hakkı bağlamında özel ve kamusal arasında uygun bir denge kurma hedefinin, faydacı gerekçelerle tamamen gerçekleştirilemeyeceğini düşünüyor. Boyn ve Zemer'in öne sürdüğü gibi, telif ile ilgili bu gerekçelerdeki sorun, mülkiyet bileşenini yaratımı teşvik etmenin bir ön koşulu olarak vurgulamaları, dolayısıyla kamusal alanın rolünü veya yasal teşvikler olmadan yaratmaya yönelik kişisel çıkar motivasyonunu göz ardı etmeleridir. Ayrıca, bu yaklaşımı eleştirenler, inovasyon maliyetini karşılamak için fikri mülkiyet korumasının her zaman gerekli olduğunun doğru olmadığını iddia ediyor. Bu iddia, diğer fikri mülkiyet haklarıyla karşılaştırıldığında en yüksek düzeyde yatırım gerektirdiği anlaşıldığından esas olarak patentlerle ilgilidir. Bu argümanı desteklemek için eleştirmenler, kopyalanması zor veya tersine mühendislik yeniliklerinin örneklerini sunuyor, örneğin, Entegre devreler ve karartma teknikleriyle korunan donanım. Buna ek olarak, bazı yenilikçiler, yeniliklerini gizli tutarak kar elde ederler veya diğer mucitler, ürünleri kopyalanması pahalı olan bir şekilde dağıtabilirler, örneğin, film kağıdındaki hareketli resimler veya verilerin şifrelenmesi. Son olarak, sürekli bir yenilik döngüsünde, ilk hamle yapanların maliyetleri, örneğin haberler, moda ve ticari sırlar, karşılayabildiği bir olgu vardır. Bu teorinin bilgiye uygulanmasıyla, faydacı argümanlar, özellikle de bedavacılık kavramı, bazı bilgilerin, örneğin ticari sırlar, özelleştirilmesinin gerekçelendirilmesi için kullanılabilir. Bununla birlikte, bedavacılık kavramı tüm bilgi ve kişisel veriler için geçerli değildir ve bunların herhangi birinin mülkiyetine geçirilmesi için bir argüman olarak kullanılamaz. Bunun nedeni, bilgi ve kişisel verilerin, en azından dijital varlıklara dahil olanların, fikri mülkiyetin genellikle yaptığı gibi yatırım gerektirmemesi ve dolayısıyla bedavacıların, hiç kimsenin var olmayan yatırımı telafi etmesini engellememesidir. Ayrıca, teşvik edici yenilik ve bilgi argümanlarının yaratılması, özellikle aşırı bilgi yüklemesi olgusunun dikkate alındığı çevrim içi, dijital bilgi söz konusu olduğunda mükemmel bir şekilde çalışmayabilir. Pek çok yazar, zaten gereğinden fazla üretilen bilgiyi teşvik etmeye gerek olmadığını savunuyor. Ayrıca kişisel verilerin üretimini teşvik etmenin gereksiz olduğu da aşikardır, çünkü kişisel veriler zaten büyük ölçekte çevrim içi olarak paylaşılıyor ve kullanılıyor ve dijital varlıklar bu tür büyük miktarda veri içeriyor. Bunun yerine, çevrim içi olarak daha az kişisel verinin nasıl kontrol edileceği ve paylaşılacağı konusunda genellikle daha önemli endişeler vardır. Ek olarak, tüm faydacı argümanlar fikri mülkiyet ile aynı itirazlarla karşı karşıyadır. Yani bunlar rakip olmamalıdır ve fikri mülkiyet bağlamında bilgi paylaşımı ve kültürün zenginleştirilmesinde olduğu gibi, olumlu dışsallıkların içselleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Üstelik müşterekler itirazının trajedisi de özellikle kişisel veriler için geçerli değil çünkü başlangıçta müşterekler yok ve bu tür veriler doğası gereği bir kişiyle ilgili. Bu nedenle faydacı argümanlar, bilginin özelleştirilmesine yönelik zayıf gerekçelerdir. Kişilik teorileri Kişisel ve IP'ye ilişkin kişilik teorileri önceki teorilere sağlam bir alternatif temsil etmektedir. Fikri mülkiyetin kişisel ve parasal olmayan bir versiyonunu vurgulayarak entelektüel yaratımın kişinin kendisinin bir ifadesi olduğu sonucuna varırlar. Fikirlerin ve yaratımların eşya ve mülkiyet olarak kabul edilip edilemeyeceğini tartışan Hegel, bunların daraltılabileceğini ancak içsel ve zihinsel olduklarını belirtiyor. Böyle bir mülkiyeti hukuksal terimlerle tanımlamak zordur. Çünkü onun görüş alanı, ya bir şey ya da bir şey değil, ikilemi kadar, sonlu ya da sonsuz, ikilemiyle de sınırlıdır. Ayrıca Hegel, yetenekler ve başarıların içsel olmasına ve zihne ait olmasına rağmen, bunları ifade ederek zihin onları somutlaştırabilir ve bu şekilde, şeyler, kategorisine konurlar sonucuna varır. Hüs bu teoriyi çekici buluyor ve şunu belirtiyor, Hegelci kişilik teorisi daha kolay uygulanabiliyor çünkü entelektüel ürünler, Hatta en teknik olanlar bile, bireyin zihinsel süreçlerinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. İkinci, bölümde belirtildiği gibi, Hegelci argümanlara dayanan en öne çıkan çağdaş teorilerden biri Radin'in kişilik teorisidir. Radin, mülkiyeti takas edilebilir ve kişisel kategorilere ayırıyor ve, kişilikle ne kadar yakından bağlantılı olursa, yetkinin de o kadar güçlü olacağını ileri sürüyor. Dolayısıyla bu teoriye göre güçlü fikri mülkiyet koruması için güçlü gerekçeler bulunmaktadır. Ancak buradaki sorun, bu teorinin yaratıcı eserlerin devredilebilirliğini haklı çıkarması mı yoksa sınırlandırması mı olduğudur. Örneğin Fisher, bir yazarın eserini ifşa ettikten sonra eserinin daha fazla iletilmesini kısıtlayıp kısıtlayamayacağını ve eserin, yine de onun, kişilik, alanına girmeye devam edip etmediğini, merak ediyor. Netanel aslında yazarların kendi ifadeleri üzerindeki egemenliğin sürdürülmesinde güçlü çıkarları var, şeklinde yanıt veriyor. Weinreb ise tersine, ifadenin iletildikten sonra kendi başına bir can aldığını ve ekonomik çıkara varacağını, yazarın kendisinin metalaştırılamaz ilan edilen şeyi metalaştıracağını, savunuyor. Benzer bir itirazın özellikle kişisel veriler için de geçerli olması mümkündür. Bu nedenle, kişisel veriler doğası gereği bir kişiye bağlı olsa da, kişisel mülkiyet biçiminde bile olsa mülkiyete geçirmek, bu tür verileri metalaştıracağı ve kullanıcıların bunlar üzerindeki kontrolünü devre dışı bırakacağı için en iyi çözüm olmayabilir. Diğer eleştirmenler, Hegel'in teorisinin romantik bir yaratıcı görüşünden yoksun olduğunu ve bu teoriye göre fikri mülkiyetin, kesinlikle biçimsel ve soyut olması bakımından diğer mülkiyet türleri gibi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Schröder ve Alexander'a göre Hegel, fikri mülkiyetin korunması gerekip gerekmediği konusunda hiçbir şey söylemiyor. Hegel'in, eğer toplum böyle bir rejimi benimserse, bunu bazı nevi şahsına münhasır haklar yerine fiili mülkiyet çerçevesinde formüle etmenin tutarlı olacağını iddia ettiğini iddia ediyorlar. Kişilik teorisi bir dereceye kadar bilgi için geçerlidir. Ancak kişisel olmayan, ticari nitelikte olmaları nedeniyle bazı bilgi türleri, ticari sırlar ve güncel haberler gibi, bu teoriye göre haklı gösterilemez. Buna karşılık, diğer bilgiler, bir bireye doğası gereği bağlı olan kişisel veriler gibi, bu yaklaşım altında belki daha iyi destek bulabilir. Ancak bu öneri de sorunlardan arınmış değildir ve yukarıda da belirtildiği gibi bilgilerin ve kişisel verilerin metalaşmasına yol açabilmektedir. Özetle, normatif engeller aşılsa ve emek ya da kişilik teorileri uygulansa bile, mülkiyetleştirme, bilgi ve kişisel verilerin istenmeyen metalaştırılması ve tekelleştirilmesi sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Orada mülkiyet arzu edilen herhangi bir koruma sağlamayacak ve tartışmasız ifade özgürlüğünü tehlikeye atacaktır. Sonuç olarak, e-postaların, bilgilerin ve kişisel verilerin telif hakkı olmayan içeriği, doktrinsel argüman, değildir ve, normatif argüman, mülkiyet olarak kabul edilmemelidir. E-postaları korumak için bilgi ve kişisel veriler için oluşturulan diğer güvenlik önlemlerinden, güven ihlali, ticari sırlar, veri koruma, yararlanılmalıdır. Bu, geçici olarak, e-postaların mülkiyet dışı niteliğinin, bunların ölüm sonrası aktarımını büyük ölçüde engellediği anlamına gelir. Bu bölümdeki daha ileri analizler, bu tek boyutlu sonuçla ilgili bazı sorunları ortaya çıkaracaktır. 6-4 E-postalarda mülkiyet tahsisi Bu bölüm, mülkiyet, mülk, telif hakkı tahsisini analiz edecektir, bu şartlar geçici olarak ele alınacaktır ve sağlayıcıların kullanıcıların içeriğine nasıl atıfta bulunduğunu yansıtmaktadır, farklı şekilde sonuçlanan yukarıdaki analize değil ve kullanıcıların e-posta içeriklerine belirlenen şekilde erişim servis sağlayıcı sözleşmeleriyle. Bu bölümde e-postaların mülkiyet olup olmadığı tartışıldıktan sonra, kullanıcıların e-postayı kullanmaya başlamadan önce akdettikleri sözleşmelere göre bu mülkiyet haklarını veya telif haklarını kimlerin alacağı sorusuna cevap aranacaktır. Tahsis ve erişim, vefat eden kullanıcıların kişisel temsilcilerinin veya en yakın akrabalarının içeriye erişimini engellediği veya nadiren izin verdiği için önemlidir. Sağlayıcıların kullanıcıların içeriğinde herhangi bir hak tanımayı reddettiği önceki vaka çalışmasının sanal dünyalar, Aksine, kullanıcıların, yüklediği, gönderdiği, sakladığı, gönderdiği veya aldığı, içeriğin mülkiyeti sorunu bu vaka çalışmasında çok daha nettir. Hizmet sağlayıcılar, kullanıcıların içeriklerinin sahibi olduğunu kabul eder ve içeriği kullanmak ve içerikle ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek için dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans talep ederler. Bu, prensipte, bu bölümde analiz edilen 3 önde gelen hizmet sağlayıcının tümü için geçerlidir. Ancak bazı küçük farklılıklar var. Sahiplik belirtilirken Google tüm içeriği kastederken Microsoft, e-postayı açıkça kullanıcıların sahip olduğu içerik olarak belirtir. Diğer fark, Google ve Microsoft hizmet şartlarının tüm içerik için geçerli olması, buna karşın örneğin Yahoo, hizmet şartlarında ilgili hükmün belli sansın yalnızca, fotoğraf, grafik, ses veya video için geçerli olmasıdır. Kullanıcıların, Yahoo hizmetlerinin genel erişime açık alanlarına gönderdiği veya dahil edilmek üzere sunduğu, tüm diğer içerikler için, Yahoo, dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz ve tamamen alt lisanslanabilir lisansı, elinde tutar. E-postalar hiçbir kategoriye ait görünmüyor ve geçerli olan tek hüküm, kullanıcıların genellikle içeriğin mülkiyetini elinde tuttuğu genel hükümdür. Önceki bölümde bilgi ve kişisel verilerle ilgili tartışmaya rağmen, bu genel hüküm yanıltıcıdır ve potansiyel olarak yalnızca tehlif hakkıyla korunan içerik için geçerlidir. Sorun açık görünüyor, içerik, gerçek içeriğin niteliğine bağlı olarak gizli bilgilerin, ticari sırların, veri korumanın veya tanıtım haklarının kötüye kullanılmasının gerekliliklerini karşılıyorsa ve, veya haksız fiille korunabiliyorsa telif hakkıyla korunabilir ve hizmet şartlarına göre kullanıcıya sahiptir. Ancak hesap bir şahsın mülkiyetinde değildir. Bireyin sözleşmeye göre kullanma hakkı vardır ancak devretme hakkı yoktur ve hesap, hizmet sağlayıcının mülkiyetinde kalır. Kullanıcı adı ve veya şifrenin bir kişiye de ait olabileceği, bir kişinin mülkünün anahtarı, bir aksesuar gibi, tartışılabilir, ancak hesabın işleyişini sağlayan asıl temel sistem, servis sağlayıcının IP'sidir. Özetle, bu hizmet şartlarının neyi tanımladığı belirsizdir, ancak muhtemelen e-postalara erişim ve bunların hizmet sağlayıcıların sunucularında tutulmasıyla ilgilidir. Maddi olmayan nesnelerin mülkiyet olarak ilan edilmesinin zorluklarını bir kenara bıraksak bile, Burada gerçek şu ki, hesap ve e-posta sunucuları bir hizmet sağlayıcının elindedir ve kullanıcı bu olanakları yalnızca şartlar ve koşullar altında kullanır. Bu nedenle, e-postayı gönderen kişi ilk etapta hesabın sahibi olmadığı için hesap devredilemez. a. Aracılık sözleşmeleri ve vefat halinde e-postaların iletilmesi. Önde gelen web posta sağlayıcılarının mevcut hizmet koşulları, vefat durumunda e-postaların iletilmesi konusunda farklı ve çelişkili seçenekler sunmaktadır. Bu bölümde örnek olayı incelemesi olarak seçilen başlıca e-posta sağlayıcılarının ölen kullanıcılarıyla ilgili politikalar ele alınacaktır. Yahoo, Ellsworth davasında görüldüğü gibi, oturum açma bilgilerini, parolaları ve mesajların içeriğini mirasçılara aktarmayı reddediyor. Vefat eden kullanıcı politikasında, ölen kişinin gizliliğine ve hesabın devredilemez yapısına açıkça atıfta bulunulmaktadır, hizmet şartları uyarınca, hesap sahibi vefat etse bile ne yahu hesabın ne de içindeki herhangi bir içerik devredilemez. Kişisel bir temsilci veya icracı yalnızca bir hesabın kapatılmasını, faturalandırmanın ve premium hizmetlerin askıya alınmasını ve, her türlü içeriğin gizlilik nedeniyle kalıcı olarak silinmesini, talep edebilir. Google, bir Gmail hesabının içeriğinin ölen kişinin mirasçılarına aktarılmasına yalnızca istisnai durumlarda izin verir. Google, ölen kişinin gizliliğini açıkça korumaktadır ve bunu yardım sayfasındaki ilgili bölümde birçok kez belirtmektedir. Ancak, bu genel politikaya ek olarak Google yakın zamanda e-postaların ve diğer hizmetlerin ölüm sonrası aktarımına yönelik öncü bir, kod, çözümü başlattı. Nisan 2013'te kullanıma sunulan etkin olmayan hesap yöneticisi, IAM, kullanıcıların, hesap verilerinin bir kısmını paylaşmalarına veya belirli bir süre boyunca etkin olmadıklarında birilerini bilgilendirmelerine, olanak tanıyor. Bu prosedür aracılığıyla kullanıcı, seçilen süre boyunca, 3 ila 18 ay, etkin olmayan kişiler veri alacak güvenilir kişileri atayabilir. Kimlikleri doğrulandıktan sonra güvenilen kişiler, kullanıcının kendilerine bıraktığı verileri indirme hakkına sahip olur. Kullanıcı ayrıca yalnızca bu kişileri etkinlik dışı kalma konusunda bilgilendirmeye ve tüm verilerini silmeye de karar verebilir. Doğrudan kullanıcının hesap ayarlarından, veri araçları bölümünde, IAME bir bağlantı vardır. IAME ile ilgili temel sorun, güvenilir kişilerin doğrulanmasıdır. Metin mesajları güvenilir kişilere gönderilir, zorunlu ve ayrıca kullanıcı, zaman aşımının e-posta yoluyla bildirilmesini seçebilir. Telefon numarası kimliği kanıtlamanın resmi bir yolu olmadığı için bu durum sorunlu olabilir. Ayrıca, insanlar cep telefonu sağlayıcılarını ve numaralarını değiştirme eğilimindedir ve bazılarına hiçbir zaman bildirimde bulunulamayabilir, dolayısıyla bu durumlarda kullanıcının isteği yerine getirilmeyecektir. Bu sorun Google tarafından da fark edildi, ancak şirket, daha iyi tanımlama yöntemleri kullanılmadan önce, örneğin kimlik belirteçleri, parmak izi tanımlama, iki faktörlü kimlik doğrulamanın şimdilik uygun olduğunu düşünüyor. İkinci bir sorun ise içeriğin IAM yoluyla güvenilir kişilere aktarılmasıdır, bu da çevrim dışı olanlardan farklı yararlanıcılar sağlayacaktır. Belki de bu, çevrim dışı mülk dağıtımında dikkate alınmayacak arkadaşları ve dijital bir topluluğu içerecektir. Bu ayrıca bizi, merhumun çıkarları, dijital vasiyetinde veya geleneksel vasiyetinde ifade edilir, ailesi, mirasçılar olarak, ve arkadaşları, merhumun çevrim içi ortamda mirasçılarına çevrim dışı olduğundan daha sıkı bağları olabileceği arasındaki bağlantılı çatışmalar sorununa götürür. Araştırmaların önerdiği gibi, bu sorun, Google kullanıcılarının dünya çapında yerleşik olduğu farklı yetki alanlarında daha karmaşık hale gelmektedir. Ancak Google, bu ve diğer benzer durumlarda, örneğin, daha önce açıklanan erişim prosedüründe bir ABD mahkeme kararının talep edilmesi, kendisini öncelikle Kaliforniya Veraset Kanunu'na tabi görmektedir. Bu, özellikle hizmetin başlangıçta Google'ın geliştiricileri ve teknisyenleri, çoğunlukla teknolojinin geliştirilmesi üzerinde çalışan personel, tarafından hukuk ve politika departmanlarından önemli bir girdi olmadan tasarlanıp geliştirildiği göz önüne alındığında, bu anlaşılabilir bir durumdur. Onların görüşleri daha sonra geldi ve Google hala hizmetin uygulanabilirliği ve ölçeklenebilirliği üzerinde çalışıyor. Google, mevzuatın teknolojik olarak tarafsız olması ve ölüm sonrası sorunları uygun şekilde çözebilecek benzer teknolojilerin geliştirilmesine izin vermesi gerektiğini savunuyor. Genel olarak bu, özelliğe saygı duyan ve kullanıcıların ölümle ilgili verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına olanak tanıyan iyi bir gelişme olarak memnuniyetle karşılanabilir. Google, tüm hizmetleri, Gmail, YouTube, Google+, Google Drive, fotoğraflar, aracılığıyla çok büyük miktarda kullanıcı verisini sakladığından bu özellikle önemlidir. Diğer sağlayıcılarla uyumlu olarak Microsoft, vefat eden kullanıcıların temsilcilerine oturum açma veya erişim hakkı sunmamaktadır. En yakın akraba süreci, Outlook.com içeriğinin, tüm e-postalar ve ekleri, adres defteri ve messenger kişi listesi, ölen veya ehliyetsiz bir kullanıcının en yakın akrabasına yayınlanmasını ve, veya Microsoft hesabının kapatılmasını sağlar. Microsoft, parolayı vermeyi ve hesabın sahipliğini en yakın akrabaya devretmeyi reddediyor. Bunun yerine, şartlarının daha önceki bir versiyonunda, içeriğin en yakın akrabalarına gönderilecek bir DVD'de yayınlanmasını teklif ediyordu. Kullanıcılara merhumun hesabına erişmek için hukuki yardım almalarını tavsiye eden açık bilgileri içerecek şekilde bu şartları biraz değiştirdi. B. Analiz İlk olarak, yukarıdaki tartışma, e-posta servis sağlayıcılarının, Kullanıcıların e-posta içeriklerinin sahipliğini açıkça tanıdıklarını göstermiştir. Hizmet sağlayıcılar, içeriği kullanmak ve içerikle ilgili diğer eylemleri gerçekleştirmek için dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans talep eder. İkincisi, e-posta servis sağlayıcıları arasında, ölen kullanıcıların hesaplarındaki içeriğe mirasçıların isteğe bağlı olarak erişmesine izin veren bir norm ortaya çıktı, ancak hiçbir resmi mülkiyet hakkı tanınmıyor veya aktarılmıyor. Hesap giriş bilgilerinin ve hesabın kendisinin aktarılmasına ilişkin genellikle açık bir yasak vardır. Bu, kullanıcıların mülkiyetinin beyan yoluyla tanınmasıyla tutarlı değildir. Google, istisnai olarak, IAM aracılığıyla kullanıcılara içerikleri üzerinde otopsi kontrolü sağlar. İlk bakışta, ölen kullanıcının hesabına erişimin yasaklanması bir sorun değildir. Çünkü hesabı kullanma lisansı kullanıcının ölümüyle sona erer ve açıkça hesap sahibi, hizmet sağlayıcı, başkalarının hesaba erişmesini engelleyebilir. Ancak bu durum, hizmet sağlayıcıların kullanıcıların içeriklerine sahip olması yönündeki açık hükümleriyle çelişmektedir, çünkü bu mülkiyet, mülkiyet ve sahipliğin temel özelliklerinden biri olan ölüm halinde aktarımı kapsamamaktadır. Üçüncüsü, sağlayıcıların hiçbiri hesabın tamamına erişime izin vermiyor, bu da gizliliğin korunmasını ve saklı iletişim yasasını gerektiriyor. Ancak kanun, kullanıcının rızası olduğu veya kullanıcının gönüllü olarak verileri açıklamak istediği durumlarda açıklamaya engel teşkil etmemektedir. Bu, Google'ın IAM'deki yaklaşımını haklı çıkarmak için kullandığı argümandır. Ayrıca, Ezworth davasında olduğu gibi mahkeme hesaba erişim kararı verebilir. 6- 5 Ölüm Sonrası Gizlilik E-postaların iletimi dikkate alındığında ortaya çıkan önemli bir olgu, ölüm sonrası gizliliktir. Ölüm halinde mal varlığının intikaline ilişkin kuralları etkileyen özelliklerden biri olması nedeniyle burada ele alınacaktır. Önceki bölümde görüldüğü gibi, hizmet sağlayıcılar ölen birinin hesabını devretmeyi reddederken, Terimin kendisini kullanmadan PMP'ye atıfta bulunmaktadır. Ayrıca 3. bölümde tartışıldığı gibi bu kavram şu anda hakim olan bölük pörçük ve yarım yamalak yaklaşımın ötesinde yasal olarak tanınmayı hak etmektedir. 3. bölümdeki teorik ve doktrinsel analiz ve daha önceki bulguların bu bölüm için geçerlidir. Bu bölümün ana konusuyla ilgili olarak PMP ölen kişinin rızası olmadan yani varsayılan olarak vesayet kanunları yoluyla veya aracıların merhumun bilgilerine erişim sağlamasını zorunlu kılarak ölüm üzerine e-postaların genel aktarımına karşı çıkmak için bir temel oluşturur. E-postalar, PMP, Ellsworth davasındaki mahkeme kararında ve hizmet sağlayıcıların hizmet şartlarında açıkça tanınmıştır. Bu nedenle, PMP'nin tanınması, bazı dijital varlık türleri, e-postalar ve sosyal ağlar gibi büyük miktarda kişisel veri içerenler, için veraset yasaları yoluyla iletimin kullanılmasının varsayılan konumunu sorgulamaktadır. Mevcut çevrim dışı varsayılanları kullanmak yerine, e-postaların iletimi için daha incelikli çözümlere ihtiyaç duyulduğu ileri sürülüyor. Bu çözümler bir sonraki bölümde incelenecektir. Ölen kişinin gizlilik çıkarlarını hesaba katmayı amaçlayacak ve böylece kullanıcının özerkliğini ve ölümünden sonra e-postalarına ne olacağına ilişkin isteklerini ifade etmesini destekleyecektir. Şu anda öncelik verilmese de, genel olarak dijital varlıkların aktarımına yönelik çözümler önerirken bu çıkarlar dikkate alınmalıdır. Bu öneri, bu kitabın temel ilkesi olan ve ölüm üzerine ölüme bağlı özgürlük biçimindeki uzantısına benzer şekilde PMP biçiminde genişletilmesi gereken özellik ilkesiyle uyumludur. Ağırlıklı olarak kişisel verilerden oluşan e-postalar söz konusu olduğunda bu kitap, PMP korumasına yönelik hizmet içi seçeneklerin ÖRN. Etkin olmayan hesap yöneticisi, yasal olarak kurulması ve tanınması yoluyla özerkliğin ve gizliliğin korunmasını önerir. Bölüm 3'te tartışılan özerklik teorileri hizmet içi çözümleri desteklemektedir. Özerklik veya özgür irade, pratikte gizlilik çıkarları ve kullanıcının hesaplarındaki kişisel verilere ne olacağı konusunda kontrol sahibi olması anlamına gelir. Bu mahremiyet hakları, Ölüm sonrası özgürlük açısından yansıtılan özerkliğin ölüm sonrası genişletilmesine benzer şekilde, ölüm sonrasında da genişletilmelidir. E-postalar için bu tür bir uzatma, veraset kanunu tarafından tanınacak teknolojik, hizmet içi çözümler aracılığıyla sağlanabilir, ÖRN. Etkin olmayan hesap yöneticisi, aşağıdaki bölüme bakın. Bu şekilde, teknolojinin kullanıcısı tarafından ifade edilen özerk isteklere etki verilebilir ve kullanıcının PMP'sinin korunması sağlanabilir. Aşağıdaki bölümde bunun teknolojik olarak nasıl uygulanabilir olacağı ve yasanın bunu nasıl etkileyebileceği açıklanmaktadır. 6. 6 vefat halinde e-postaların iletilmesine ilişkin çözümler Bu bölümde ölümle ilgili e-postaların iletilmesine ilişkin bazı geçici çözümler sunulacaktır. Son bölümde daha genel çözümler sunulacaktır. Önceki bölümde belirtildiği gibi, e-posta hesapları, örneğin mektuplarda çevrim dışı olarak hayal edilebilecek olandan çok daha fazla kişisel veri ve ölen kişiyle ilgili bilgi içerir. Kullanıcıların çevrim içi yaşamları servis sağlayıcılar tarafından saklanır ve kontrol edilir. Burada herhangi bir çözümün kontrolü kullanıcılara devretmesi gerektiği savunulmaktadır. Bireylerin isteklerini hesaba katmayı ve bu çıkarları mirasçıların çıkarlarıyla dengelemeyi amaçlayan eski veraset kuralları, esas olarak bu dijital varlıkların son derece kişisel ve bireysel doğası nedeniyle tek başına uygulanamaz. Burada, bu bölümde tanımlanan sorunlara en iyi çözümün, kullanıcının özelliğine saygı duymak ve onu geliştirmek ve bu çabayı gerçekleştirecek teknolojik çözümler yaratmak olduğu savunulmaktadır. Çözümler Google'ın IAMS'ine benzeyebilir ancak daha fazla teknolojik ve politika yeniliği içinde kapsam vardır. Ayrıca bunun için kanunlar ile mevzuat çözümleri arasındaki olası çatışmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan yeterli mevzuat gereklidir. Bu bakımdan, ABD Tek Düzen Hukuk Komisyonu'nun çalışması iyi bir başlangıçtır ancak sonuç bölümünde de belirtildiği gibi, bu çalışmanın sonucu hala belirsizdir ve etkisi ancak tek düzen kanun hükümlerinin yasa olarak kabul edilmesi durumunda anlamlı olacaktır. Bireysel devletlerden, ayrıca bu hizmetleri tanıyacak ve Birleşik Krallık düzeyinde telif hakkı yasasının iletim önünde yarattığı engelleri kaldıracak bir mevzuata da ihtiyaç vardır. Veraset reformlarının yanı sıra ideal bir çözüm, PMP'nin tanınması ve merhumun kişisel verilerinin korunması olacaktır. Avrupa'da bu, gelecekteki veri koruma reformlarında ölen kişinin kişisel verilerinin korunmasının öngörülmesi yoluyla AB düzeyinde yapılabilir. Bu koruma, zaman sınırlı olabilir, örneğin, telif hakkı gibi ölümden sonra 50 veya 70 yıl ve yine kullanıcının özerkliğini ve ölüm öncesi seçimini tanıyabilir, örneğin, hizmet sağlayıcılara seçimin kayıt işlemi sırasında veya başka bir uygun durum. 7. Sonuç Önceki bölümlerde tanımlanan sorunlara yönelik olası çözümler, gevşek bir şekilde teknoloji ve pazar çözümleri şeklinde gruplandırılacak, ardından Lessig'in siber uzayın dört düzenleyici yöntemine ilişkin sınıflandırmasını yansıtan yasal ve politika çözümleri takip edecek, kol, yani teknoloji ve mimari, pazar, hukuk ve normlar. Bu kitapta geliştirilen ana fikir, Bireysel kullanıcıların ölümle ilgili verilerine ne olacağına karar verme konusundaki çıkarlarının tanınması ve korunması gerektiğidir. Başka bir deyişle kitap, kullanıcı özerkliğini, mahremiyetini, kimliğini ve çevrim dışı, geleneksel olanlara, yani vasiyet özgürlüğüne, karşılık gelen teknolojik seçenekleri teşvik ediyor. Çözümler aynı zamanda ölüm sonrası mahremiyet kavramı altında ele alınan yeni ölümsüzlük olgusunu da tanıyor. Bu, kamu yararı, arşiv ve tarihi kayıtların muhafaza edilmesi ihtiyacı, ifade özgürlüğü veya iş yapma özgürlüğü gibi diğer bazı meşru menfaatlerin göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu kitabın kapsamı nedeniyle bu çıkarların derinlemesine incelenmesi ve dengelenmesi mümkün değildir. Bütün bu çözümler geçicidir. Bunlar bu kitaptaki analizlerden kaynaklanmaktadır ve burada oluşturulan ilkeleri gelecekteki araştırma projelerinde ve yayınlarda daha da geliştirmeyi hedefleyeceğim. Bu kitabın amacı, her sorun için kesin çözümler önermek yerine, sahneyi hazırlamak, kritik teorik ve hukuki konuları tanıtmak ve araştırmak ve gelecekteki düşünceler için bir çerçeve sunmaktı. 7. 1. Kol ve Pazar Çözümleri Lessig'in yukarıda belirtilen taksonomisini kullanan, kod, veya teknoloji çözümleri, dijital varlıkların ölüm, dijital mühür planlaması, veraset ve anma üzerine tasarruf edilmesine yardımcı olmayı amaçlayan çevrim içi hizmetlerdir. Paydaşların önemli bir kategorisi, ölüm durumunda dijital varlıkların elden çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlayan çevrim içi hizmetlerdir. Dijital varlık hesaplarının şifrelerini ve içeriğini alacak yararlanıcıların belirlenmesini sağlayarak, dijital varlıkların kontrolünü kullanıcılara devretmeyi amaçlıyorlar. Bu şekilde hizmetler, dijital varlıklardaki kullanıcı mülkiyetini zımlı olarak tanır ve bu kitapta tartışılan hizmet şartlarının getirdiği kısıtlamaları atlamaya çalışır. Anlaşılır bir şekilde, büyüyen bir pazar ile yatırım ve kar fırsatı da görüyorlar. Halen esas olarak ABD merkezli olan ancak giderek Birleşik Krallık'ta barındırılan bu hizmetler, bu kitapta aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Dijital vasiyetler, örneğin artık True Key hizmetinin bir parçası olan Legacy Locker, Service Legacy, Beyond Life veya Secure Safe. Bu tür bir hizmet, kullanıcının hesap bilgilerini ve şifrelerini saklaması ve bu bilgilere erişecek bir, dijital mirasçı, veya bir yararlanıcı belirlemesi prensibiyle çalışır. Yararlanıcı veya başka biri, örneğin, Safe'teki hesap aktivatörü, ölümlerini bildirir ve bir ölüm sertifikası sağlar ve bir doğrulama sürecinden sonra dijital mirasçı hesap bilgilerine erişebilir. SecureSafe hizmeti artık iş modelini tamamen değiştirerek işletmeler için şifre yönetimine odaklandı. Mesajlaşma hizmetleri, örneğin kullanıcıların ölüm durumunda Facebook arkadaşlarına mesaj bırakmasına olanak tanıyan bir Facebook uygulaması olan ifidi. Anıt ve eski web siteleri, örneğin seçilmiş aktivatörler tarafından etkinleştirilen, kişiselleştirilmiş bir anma web sitesi, korumalı özel mesajlar ve e-postalar sunan bir otobiyografik miras web sitesi olan B.C.L.Bated. Çevrim dışı ve çevrim içi hizmetleri birleştiren birleşik çözümler. Örneğin, e-posta hesaplarını, şifreleri ve dijital varlıkların bir listesini tutan iki avukatı içeren My Digital Executor. Varlıklar daha sonra kanuni şer şeklinde devredilir. Dijital emlak planlaması, vasiyetname yazımı, yapılacaklar listesi ve ileri bakım planlaması da dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet listesi sunan Mivishes ve iyi yaşamak ve ölmek konusunda tavsiyeler veren Final Feeling, cenazeler, kutlamalar, ölüm hazine sandığı, vasiyetnameler, ön karar, kiralık kasa ve gerekli belgeler, vasiyetnamelerin basılması, imzalanması ve şahit olunması. Lem ve diğerleri, ölüm üzerine yapmayı vaat ettikleri eylemlerin niteliğine odaklanarak bu çözümleri farklı şekilde kategorize ediyorlar. Buna göre dört kategori buluyorlar, şifreleri saklamayı teklif eden hizmetler, dijital varlıkların yönetimini kolaylaştıran hizmetler, Belirli eylemleri gerçekleştiren hizmetler, örneğin ölen bir kişi adına tüm verilerin kaldırılması ve şu anda mevcut olmayan ancak varsayımsal olarak hizmetlerini merhumun hesaplarının hizmet sağlayıcılarıyla ortaklıklar yoluyla sağlayan hizmetler. Bu sınıflandırma, bu kitapta kullanılana çok benzer, ancak küçük bir farkla, iş modellerinden ziyade eylemlere odaklanmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda Edwards ve Ben Bazı, kol çözümlerini değerlendirdik ve 5 ana nedenden dolayı, bunların tek başına kusursuz bir çözüm olmadığı, sonucuna vardık. Hizmet koşullarının ihlaline neden olabilirler. Önceki bölümlerde önerildiği gibi çoğu varlığın devredilemez niteliğinden dolayı, ceza gerektiren bir suç işleme tehlikesi vardır, dinlemenin önlenmesi ve gizlilik kanunu hükümlerine göre, önceki bölümlere bakınız. Hizmetlerin veraset ve icra hukukuna aykırı olması, vasiyetname formalitelerinin gerekliliklerini yerine getirmemesi, vasiyetname veya vesayet kanunları kapsamında mirasçıların çıkarlarıyla çatışmalar ortaya çıkabilmesi, yargı yetkisi sorunlarının bulunması ve benzeri. Pazarın ticari sürdürülebilirliği ve uzun ömürlülüğü konusunda endişeler mevcut, yukarıda belirtildiği gibi bu durumun birçok hizmet için doğru olduğu kanıtlanmıştır. Güvenlik ve kimlik hırsızlığı sorunları, hizmetler, değerli varlıklara ve kişisel verilere ilişkin şifreleri ve anahtarları saklar. Benzer şekilde Beyer ve Can ve Lem ve Ark. Bu sorunların çoğunu tanımlayın. Sorunlar önemlidir ve hizmetlerin mevcut haliyle ve yasalara uygun olarak kullanılması önerilmez. Ancak iyileştirmelerle ve kanunların da tanımasıyla gelecekte daha geniş kullanıma uygun hale gelebilir. Prensip olarak hizmetler çevrim içi ortama daha uygundur, dijital varlıkların teknolojik özelliklerini tanırlar ve ölüm durumunda otomatik aktarıma olanak sağlarlar. Tersine, onları çevreleyen sorunlar çok sayıda ve karmaşıktır, bu nedenle bunların yakın zamanda, en azından ABD dışında, RUFADA'nın bunların kullanımını teşvik edebileceği meşru kabulünü öngörmüyorum. Bu daha köklü kod çözümlerine ek olarak, merhumun deepfakeleri, sohbet robotları veya hayalet botları gibi son zamanlarda ortaya çıkan bir olguda dikkate alınmayı hak ediyor. Örneğin Deep Nostalgia adlı bir MY Heritage hizmeti, kullanıcıların ölen akrabalarının fotoğraflarını canlandırmasına ve bunları çeşitli platformlarda paylaşmasına olanak tanıyor. Hizmet, yüklenen fotoğraflara videonun yeniden canlandırılması, sabit hareket ve jest dizilerinin uygulandığı ve fotoğraftaki kişilerin gülümsemesine ve göz kırpmasına olanak tanıyan, D&D adlı derin öğrenme merkezli bir start-up şirketten lisanslanan teknolojiyi kullanıyor. Teknoloji hala oldukça ilkel bir formda ama yine de bu kitapta tartışılan rıza, itibar, kişilik ve otopsi sonrası kimlik sorularını gündeme getiriyor. Daha gelişmiş bir versiyon, yapay zeka ve merhumun verileri kullanılarak oluşturulan bir sohbet robotudur. Yakın zamanda bağımsız oyun geliştiricisi Jason Rohrer, OpenAI'nin GPT-3 uygulama programlama arayüzünü, API, kullanarak oluşturulmuş bir sohbet robotu olan Samantha'yı yarattı. Yazılım daha sonra, merhum nişanlısını simül etmek için programı kullanan bir adam da dahil olmak üzere binlerce kişi tarafından kullanıldı. Halkın tepkisi ve kurallarının ihlal edildiği iddiaları nedeniyle OpenAI, pınağı, Rohrer'in GPT-3AP-ISİ'ne erişimini durdurdu. Bu teknolojiler, kod çözümleri için belirlenen sorunların sayısını artırıyor. Şu anda bu sorunlar ağırlıklı olarak etik sorunlardır ve ölümsüzlük, yeniden canlanma ve varoluş gibi büyük sorunlar etrafında dönmektedir, ancak yakında hukukla daha alakalı hale gelecektir. Örneğin, AB'nin son yapay zeka düzenleme önerisinin 52. maddesi, yapay zeka sistemlerinin kullanıcılarının, mevcut kişilere, nesnelere, yerlere veya diğer varlıklara veya olaylara önemli ölçüde benzeyen ve bir kişiye yanlış görünecek görüntü, ses veya video içeriği, üretmesini veya manipüle etmesini gerektirir. Özgün veya gerçeğe uygun, derin sahte, olmak, içeriğin yapay olarak oluşturulduğunu veya manipüle edildiğini ifşa etmek. Bu hüküm yalnızca şeffaflık gerektirir ve merhumun deepfakelerinin ve chatbotlarının oluşturulmasına özel soruları yanıtlamaz, örneğin bu, içeriğin, merhumun mahremiyet, özellik ve onur haklarını ihlal edip etmediği, böyle bir sistemi kullanmaya ve derin sahtekarlıklar yaratmaya kimin hakkı var, Hangi veri kümesinin kullanıldığı ve rızanın gerekli olup olmadığı anlaşılacağı gibi, teklif tüm bu konuları ele almayı da amaçlamıyor, bu nedenle daha bütünsel bir yasa reformu gerekiyor. Bu, bu kitapta incelenen soruların ötesine geçen, gelişmekte olan bir alandır ve gelecekteki araştırmalarımda bunu keşfetmeye devam edeceğim. Bütünlük sağlamak için burada bahsettim. C. Hizmet içi çözümler. Bu kitabın amacı doğrultusunda hizmet içi çözümler, dijital bir varlığın veya vefat eden kişinin içeriğinin bir kısmının dahili bir hizmetteki yararlanıcılara iletilmesine olanak tanıyan teknoloji ve hizmet özelliklerini içerir. Google etkin olmayan hesap yöneticisi ve Facebook Legacy Contact'ı 4. ve 6. bölümlerde kapsamlı bir şekilde analiz ettim. Bu çözümler, kullanıcılardan gelen baskının bir sonucu olmaktan çok Esas olarak medya ve ölen kullanıcıların aileleri tarafından hizmet sağlayıcılar üzerinde uygulanan baskıya yanıt olarak uygulanmıştır. Kendileri veya sağlayıcılar tarafından başlatılıyor. Bunun muhtemel nedeni, bireylerin kendi ölümlerini düşünme konusundaki genel isteksizliği ve sağlayıcıların bunu hatırlatmanın itibarlarına zarar vereceğinden korkmasıdır. Ancak piyasa yanıtlar sağlamaya doğru ilerliyor ve bu çabaların politika ve yasalarca tanınması ve desteklenmesi gerekiyor. Özellikle, dijital varlıkların hizmet sağlayıcılar bünyesinde aktarımına yönelik mevcut çözümlerin gelişmesi gerekmektedir. Çok az kullanıldıkları ve reklamı yapılmadığı için servis sağlayıcıların bunları daha görünür hale getirmesi gerekiyor. Hizmet sağlayıcılar hizmet şartlarını değiştirmeli ve ölüm sonrası çözümleriyle daha tutarlı hale getirmelidir. Örneğin, ölüm durumunda içeriğin devredilebilirliğini hizmet şartlarında açıkça kabul etmeleri gerekir. Sanal dünyalarda bu şartlar, vefat eden kullanıcının kişisel temsilcilerinin, sanal dünya kullanım hakkından kaynaklanan her türlü avantaja erişmesine ve bunları geri almasına olanak tanıyacaktır. Böylece kişisel temsilci, kullanıcının geride bıraktığı değerli eşyaları örneğin çevrim içi açık artırmalar yoluyla satabilir ve parasal değeri kullanıcının mirasçılarına veya lehdarlarına aktarabilir. E-posta sağlayıcıları, kullanıcılarla yaptıkları sözleşmelerin hükümlerini, kullanıcı içeriğinin mülkiyeti ve aktarımıyla ilgili olanlar daha tutarlı hale getirmeyi hedeflemelidir. Ayrıca, ölüm sonrası mahremiyetin yaygınlığı göz önüne alındığında bu olguyu hizmet şartlarında daha net bir şekilde kabul etmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, içeriğin silinmesine veya bir kısmının hak sahibine bırakılmasına karar vermelidir. Bu seçeneklerin görünürlüğü hayati öneme sahiptir ve kullanıcı, hizmet koşulları ve kullanıcının seçimini kolaylaştıracak bir, sihirbaz veya açılır pencere yoluyla yeterince bilgilendirilmelidir. Facebook'un hizmet koşullarında, kullanıcının eski kişi seçiminin, anılaştırma seçeneğinin ve en yakın akraba veya arkadaşların gönderdiği taleplerin önüne geçtiği açıkça belirtilmelidir. Facebook'un kendi Instagram'ı da dahil olmak üzere diğer sosyal ağlar, prensipte Facebook'un izinden gitmeli ve kullanıcılarına hesaplarının ölüm halinde silinmesini mi yoksa içeriklerinin bir kısmını bir hak sahibine mi bırakmak istediklerine karar verme olanağı sağlamalıdır. Bu seçenek görünür olmalıdır ve kullanıcıların örneğin otopsi seçimlerini kontrol etmek için bir, sihirbazdan, geçmesi gerekebilir. Şu anda kullanıcılara mevcut otopsi seçeneklerini kullanmaları tavsiye ediliyor ancak bunların hizmet içi yararlanıcılar ve mirasçılar arasında neden olabileceği anlaşmazlıkların farkında olmaları gerekiyor. Örneğin telif haklarıyla korunan bir içeriği mirasçıları dışında birine bıraktıkları takdirde mirasçı o kişiye karşı hak talebinde bulunacaktır. Bunu bölüm 4'te daha ayrıntılı olarak inceledim. Bir kullanıcının içeriğinin silinmesi önerisiyle ilgili olarak, bunun, ölen kişiyle ilişkili tüm kişisel verilerin ve içeriğin silinmesi anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var, çünkü bu muhtemelen imkansızdır. Bunun yerine silme işlemi belirli bir hizmetle ve kullanıcının hesabıyla sınırlı olacaktır. Bu nedenle, diğer kullanıcıların içeriklerindeki haklarına saygı göstermek amacıyla, örneğin başka bir kullanıcının gelen kutusundaki e-postalar veya Facebook'ta gönderilen özel mesajlar silme işlemine dahil edilmeyecektir. Bu, iletişimin veya içeriğin alıcısı açısından pratik olmaz ve haksızlık olur. Gelecekte, şaferin zombu fikrinin hayata geçirilmesini düşünmek yararlı olacaktır. Burada akıllı bir aracının, ağı, merhumun isteklerini yorumlamak ve bir biçimde varlıklarını sürdürmek için kullanılacaktır. Örneğin, temsilci bir bireyden öğrenebilir ve ölümden sonra onun isteklerinin bağlamsal bir yorumunu sağlayabilir. Dijital varlıkların teknolojik olarak uygun şekilde elden çıkarılmasına ve merhumun kişiliğinin ve gizlilik çıkarlarının ölüm sonrası korunmasına yönelik bir araç içerebilir. Temsilci, sınırlı bir süre için, 30 veya 50 yıl, merhumun kişiliğinin ve kimliğe bağlı çıkarlarının, savunucusu, olarak hizmet edebilir ve hatta bireyin ölümünden sonra değişen koşullara uyum sağlayabilir. Etik, sosyal ve hukuki kaygılar göz önünde bulundurularak geliştirilen yapay zeka ajanı, bu kitapta geliştirilen yeni bir kavram olan ölüm sonrası mahremiyeti koruma kapasitesine sahip olacaktır. İdeal olarak bu koruma, merhumun otopsi sonrası kişiliğinin, bilgi yapısının ve dijital kalıntılarının tamamını içerecektir. Yukarıda bahsedilen hayalet robotlar ve dijital dirilişle ilgili yeni endişeleri giderme potansiyeline sahip olacaktır. Bu çözüm, veraset hukuku, tüzel kişilik ve diğer geleneksel hukuk ve etik alanlarına ilişkin bazı temel paradigmalara meydan okuyacaktır, bu nedenle, çok yakında gerçekleşmeyebilecek derinlemesine araştırma ve hukuk reformu gerektirmektedir. 7- 2 Hukuk ve politika çözümleri Ölüm halinde dijital varlıkların aktarımına ilişkin düzenlemeyi piyasaya bırakmamız gerektiği yönündeki öneriyi reddediyorum. Bu kitaptaki analiz, yeni teknolojilerin ve hizmet sağlayıcıların sözleşme koşullarının kullanıcılar ve toplum için yarattığı sorunları ortaya koymaktadır. Yasal müdahalenin gerekli olduğu ileri sürülüyor. Dijital varlıkları ve ölüm sonrası mahremiyeti düzenleyen mevcut yasaların çoğunu 3. bölümde inceledik, bunların eksikliklerini tespit ettik ve teknolojik, sosyal ve ekonomik gerçekliği tanıyan bir yasa üzerinde tartıştık. Mevcut hiçbir yasa tek başına yeterli değildir. Başarılı olmak için bir yasa koyucunun veraset hukuku, veraset, kişilik, mahremiyet, veri koruma, fikri mülkiyet, sözleşme, ceza hukuku ve bu kitapta ele alınan diğer alanları dikkate alması gerekir. Bütünsel hukuk reformu, yalnızca varlık ve servetin ötesine geçen, son derece kişisel ve hassas dijital kalıntıları da içeren bir olgu için hayati önem taşıyor. Ayrıca, kullanıcıların dijital kalıntıları hakkında karar verme yetkisine sahip olmaları gerektiğini ve bu nedenle, yukarıdan aşağıya, herkese uyan tek boyutlu bir yasanın toplumun geniş kesimlerinin isteklerini boşa çıkaracağını, savunan Morse ve Birnek'e katılıyorum. Kullanıcı popülasyonu, kabul edilebilir bir yasal çözüm, teknolojiyi dijital varlıkları elden çıkarmanın bir yolu olarak, çevrim içi olarak daha verimli ve acil bir çözüm olarak, teknolojik sınırlamaları, özerkliği ve oradaki değişen ilişkiler manzarasını, ortak oluşturulan profiller ve paylaşım, tanıyan bir çözüm olarak tanımayı hedeflemelidir. Geleneksel bir mirasa uygulanan veraset kanunları, varsayılan olarak dijital varlıklara uygulanmamalıdır. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, dijital varlıklardaki içerik her zaman mülkiyet niteliğinde değildir, yayınlanmamış çalışmalar olarak potansiyel olarak hakkı hakkıyla korunmaktadır ve esas olarak kişisel veri ve bilgilerden oluşmaktadır. Ayrıca kişisel veri ve mahremiyetin ötesine geçen ve hukukun kapsamlı bir yaklaşımla ele alması gereken ölümsüzlükte sonuçlanan dijital kalıntıları da içermektedir. Bu nedenle, yasanın bu yeni özellikleri tanıması ve kullanıcının seçim yapmasına ve geçerli olduğu yerde telif hakkıyla korunan materyalin ve diğer içeriğin aktarılmasına olanak sağlaması gerekir. Bunun bir örneği bölüm 3'te incelenen abd NCW NSW Hukuk Reformu Komisyonu'na yazılı bir sunumda Edwards ve ben, yasanın ideal olarak neleri içermesi gerektiğine dair spesifik önerilerde bulunduk. Dijital varlıklara erişimin ölümden sonra her zaman yalnızca ölen kişinin kişisel temsilcileri, PR'ler, tarafından kullanılması gerektiğini ve ölen kişinin aileleri veya arkadaşlarının dijital varlıklara varsayılan erişiminin olmaması gerektiğini savunduk. Mirasçıların merhumun hatırlanması ve onlardan ekonomik fayda sağlanması konusundaki menfaatleri ile merhumun mahremiyet menfaatlerinin dengelenmesi gerektiğini ve bu varlıkları barındıran platformlar için pratik konuların dikkate alınması gerektiğini savunduk. Halkla ilişkilerin bu dengeyi kurmak ve platform için tek bir iletişim noktası olmak için yasal ve pratik olarak en iyi donanıma sahip olduğu, Dolayısıyla merhumun varlıklarına erişim verirken kesinlik sağladığı sonucuna vardık. Yargı bölgelerinde, ölüm durumunda PR yoluyla otomatik erişime izin veren, yani son derece özel dijital içeriğin, ÖRN. Mahrem blok gönderileri, ölümden sonra aile üyelerine aktarılmasına izin veren bir sorun tespit ettik, bu, ölen kişinin tercih edeceği bir şey olmayabilir. Buna göre, bugüne kadarki en incelikli mevzuat çözümünü sağlamak amacıyla PR'nin erişim haklarının belirli dijital varlıklarla ilgili olarak biraz değiştirilmesini önerdik. Doğası gereği oldukça kişisel olan varlıklara, örneğin, arkadaşlara kilitlenen sosyal medya hesapları, özel olmayan veya esas olarak parasal değeri olan varlıklara, örneğin, sanal dünyalar ve oyun hesapları, finansal alan adları, finansal alan adları, ve benzeri, farklı davranılmalıdır. Amazon veya eBay hesapları. Kişisel varlıklar için, PR'lerin takip edeceği bir talimat hiyerarşisi öneriyoruz. a. Hizmet içi araçlar, b. Vasiyet, c. Bunun sağlanamaması durumunda varlıkların dağıtımı, ilgili ve yalnızca ilgili herhangi bir hizmet şartına tabi olacaktır. Merhumun iletişim kataloğuna varsayılan olarak erişilebilir. Parasal varlıklar için PR'ye sınırsız erişime izin verilmeli ve aksini sağlasalar bile bu erişim hakkının platformların hizmet şartlarına gölge düşürdüğüne dair açık bir hüküm bulunmalıdır. Erişimi güvence altına almak için halkla ilişkiler tarafından gerekli görülen belge, mülkün tipik dijital olmayan varlıklarına erişim için gereken belge ile aynı olmalıdır. Örneğin vasiyetname veya idare mektupları. Bu ilkelerin İngiltere'deki veraset ve veraset kanunlarında yapılacak değişikliklerle uygulanması gerekmektedir. Bu, öncelikle 1837 tarihli vasiyet yasası ve 1925 tarihli mülk idaresi yasasını değiştirecek ve dijital varlıkları merhumun mirasının belirli bir parçası olarak tanıyan bir düzenleme yoluyla gerçekleştirilebilir. Hukuk Komisyonu 2017 yılında vasiyetnamede değişiklik yapmaya başladı ve bu sürecin birkaç yıl daha sürmesi bekleniyor. Ne yazık ki reform, komisyonun kapsamı dışında olduğunu düşündüğü için dijital varlıkları içermiyor. Bir diğer reform ise dijital varlıklara bakmak, ancak yalnızca mülkiyet ve sözleşme yönlerini dikkate alarak ve blockchain ve benzeri teknolojileri içerdikleri ölçüde. Yakın zamanda Birleşik Krallık Parlamentosu üyesi IAN Paisliği, ölü veya engelli bir kişinin en yakın akrabasına cihazlara varsayılan erişim verilmesini öneren dijital cihazlar, yakın akrabalara erişim, yasa tasarısını tanıttı. Bir kişinin çevrim içi olarak satın aldığı içeriye ve fotoğraflar, e-postalar ve mesajlar gibi kişisel verilere erişimi içerir. Bu geçici, kötü tasarlanmış tasarı, bu kitapta tartışılan tüm nüansları ve karmaşıklığı göz ardı ediyor. Teklif, burada tartışıldığı gibi hukukun ilgili çeşitli alanlarının dikkate alınması ve bütünsel bir hukuk reformu inşa edilmesi ihtiyacını tamamen göz ardı etmektedir. Parlamentonun bunu tanıyacağı ve öneriyi reddedeceği umulmaktadır. Uygulamayı ve hukuku uyumlu hale getirmek için bu ilkeleri AB düzeyinde müzakere etmek ve tanımak makul bir fikir olacaktır. Son olaylar bu alanda bazı gelişmeler olduğunu gösteriyor. Ocak 2022'de Avrupa Komisyonu, herkes kendi dijital mirasını belirleyebilmeli ve ölümünden sonra kendisini ilgilendiren kamuya açık bilgilere ne olacağına karar verebilmeli, diyen Avrupa Dijital Haklar ve İlkeler bildirgesini sundu. Teklif, AB'de ilk kez dijital mirası daha resmi olarak tanıtıyor. Ancak AB'nin mülkiyet ve maddi miras hukuku konularında çözümler dayatamaması nedeniyle zorluklar mevcut, dolayısıyla bildirgenin sadece iyi bir fikir olarak kalması muhtemel. AB, veri koruma veya mahremiyet korumalarını otopsi sonrasında genişletmeye karar verebilir, ancak bu bile bütünsel bir hukuk reformunu göz ardı eden kısmi bir çözüm olacaktır. Bu büyük engeli göz ardı etsek bile, belge şu anki haliyle, belirlemek, ve, kamuya açık bilgi, gibi kesin olmayan terimler içeriyor. Belirlemek, kelimesi, kontrol, ile değiştirilmeli ve bu kitapta önerildiği gibi karar dijital varlıkları ve kalıntıları da kapsamalıdır. Aksi takdirde bildirgenin indirgemeci ve kesin olmayan olma riski vardır. Hukuk reformuna ilişkin bu genel ilkelere ek olarak bölüm 5, diğer örnek olay bölümlerinden farklı bir çözüm ortaya koymuştur. Sanal mülkiyete ilişkin doktrinsel ve normatif analizler ve VW'lerin anayasallaştırılması olgusu doğrultusunda, geliştiricilerin ve oyuncuların çatışan çıkarlarını kabul eden bu bölüm, sanal intifa hakkı şeklinde yeni bir uzlaşma çözümü önermektedir. Bu kavram ikinci seviye sanal varlıklara ilişkindir ve ölüm halinde aktarılır. Bu bir yasa reformu teklifidir ve hizmet şartlarıyla, yani 1 W’nin dahili olarak uygulamaya konulabilir veya genel olarak yasa tarafından zorunlu kılınabilir. Bölüm 6, dijital varlıklarda saklanan yayınlanmamış eserlerde telif hakkının aktarımıyla ilgili zorlukları tanımladı. Bu zorluklar, kullanıcı hesabın silinmesini talep etmediği sürece, Sağlayıcının hizmet koşulları aracılığıyla bir kullanıcının hesabına kişisel bir temsilciye erişim izni verilmesiyle çözülebilir. Ayrıca yayınlanmamış eserlerin mirasın bir parçasını oluşturacak bir ortamda saklanmasını öngören telif hakkı kanununun da değiştirilip netleştirilmesi gerekmektedir. Bunu açıklığa kavuşturmanın yollarından biri, Birleşik Krallık Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası 1988'e, bu hükmün dijital varlıklar için geçerli olduğunu ve yayınlanmamış eserlerdeki telif hakkının aktarılabileceğini zorunlu kılan bir hüküm eklemektir, çünkü bunlar somut medya veya bir eserin parçası değildir. Çevrim dışı mülk, kullanıcının ölümden önce aksi bir istekte bulunmaması koşuluyla. Ayrıca Birleşik Krallık ve AB'deki veri koruma rejiminin PMP'yi tanıması da öneriliyor. Bu, örneğin ölen kişinin kişisel verilerinin AB çapındaki üye devletlerin mevzuatında korunmasının öngörülmesiyle yapılabilir, birçok üye devletin yaptığına benzer şekilde. GDPR, üye devletlerin bu tür bir koruma sağlamasına izin verir ancak ölen kişinin verilerini korumaz. Bu koruma, zamanla sınırlı olabilir, örneğin ölümden sonraki 30 veya 50 yıl ve kullanıcının özertliğini ve ölüm öncesi seçimini tanıyabilir, örneğin, Hizmet sağlayıcılarına bu seçeneğin kayıt işlemi sırasında veya başka bir şekilde ifade edilmesini talep etme zorunluluğu getirilmesi. Uygun fırsat, bu önerinin, merhum adına kişisel verilerinin işlenmesine kimin rıza göstereceği gibi öne çıkan bazı konuları ele alacak şekilde daha ayrıntılı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İdeal durumda A-B, GDPR'de bu yönde değişiklikler yapacaktır ancak yasama süreçleri ve AB'nin şu andaki öncelikleri göz önüne alındığında bu gerçekçi değildir. Veri korumanın bu yönünün uyumlu hale getirilmesi, merhumun verileriyle ilgili olarak henüz ulaşılamayan maksimum uyumlaştırmaya yönelik yasama amacına katkıda bulunacaktır. Ayrıca Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası 2018'in yakın zamanda bu yönde değiştirilmesi de pek olası görünmüyor. Gelecek için dikkate alınması gereken bir şeydir, umarım. Bu alanda çalışan hukukçular, vasiyetname hazırlama ve gayrimenkul planlama sürecinde bu konuları müvekkilleriyle tartışabilmeleri nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, STEP, vasiyet ve veraset kanunları da dahil olmak üzere aile planlaması alanında çalışan profesyonellerin oluşturduğu bir dernek gibi meslek kuruluşlarının ve derneklerinin çabaları, Hukuk mesleği içerisinde uygulamayı uyumlu hale getirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçladıkları için takdir edilmelidir. 7-3 Son Açıklamalar Bu kitap, bu karmaşık ve geniş alandaki gerekli tüm reformları, değişiklikleri ve zorlukları kapsamayı amaçlamıyor. Bunun yerine, çevrim içi ölüm ve dijital varlıklarla ilgili teorik ve doktrinsel konuların kapsamlı bir hukuki incelemesini sunuyor. Bireyin dijital varlıklarına ve çevrimiçi kimliğine öldükten sonra ne olacağı hakkında eleştirel yanıtlar ve öneriler sunmak için hukukun, beşeri bilimlerin ve sosyal bilimlerin farklı alanlarını tartışır ve birbirine bağlar. Kitap, Edwards'la önceki çalışmamda kavramsal olarak öncülüğünü yaptığım ve daha sonra araştırmamda daha da geliştirdiğim, Ölüm Sonrası, Daha Sonra, Ölüm Sonrası, Mahremiyet kavramını, yani ölen bireylerin mahremiyetini geliştiriyor. Kanun koyucular ve politika yapıcılar için yararlı olacak hukuk reformu önerileri sunmaktadır. Aynı zamanda akademik topluluğun, teknoloji endüstrisinin ve hukuk mesleğinin ilgisini çeken yanıtlar da sağlar. Son olarak kitap, Birleşik Krallık, AB, ABD ve daha geniş anlamda tüm internet kullanıcıları için faydalı bazı pratik hususlar ve tavsiyeler sunmaktadır.